Michel Foucault. Bu kitap 445 sayfadır. Okuyan Ayal Gökçe. 1. Azap. Birinci ayrım, mahkumların bedeni. Damiens 2 Mart 1757'de Paris Kilisesi'nin cümle kapısının önünde suçunu herkesin karşısında itiraf etmeye mahkum edilmişti. Buraya, elinde yanar halde bulunan iki libre ağırlığındaki bir meşaleyi taşıyarak, Üzerinde bir gömlekten başka bir şey olmadığı halde iki tekerlikli bir yük arabasına götürülecekti. Sonra aynı yük arabasıyla greve meydanına götürülecek ve burada kurulmuş olan dar ağacına çıkartılarak memeleri, kolları, kalçaları, baldırları kızgın kerpetenle çekilecek. Babasını, kralı öldürdüğü bıçağı sağ tutacak ve kerpetenle çekilen yerlerini erimiş kurşun, kaynar yağ, kaynar reçini ve birlikte eritilen bal ile kükürt dökülecek. Sonra da bedeni, dört ata çektirilerek parçalatılacak ve vücudu ateşle yakılacak, kül haline getirilecek ve bu küller rüzgara savrulacaktır. Pieces Originales et Procedures du Processes, Fate et Robert Francois Damiens. 1757, cilt 3, sayfa 372-374. Gazette D Amsterdam. Gazet Amsterdam 1 Nisan 1757. Sonunda onu parçaladılar diye anlatmaktadır. Bu sonuncu işlem çok uzun sürdü. Çünkü kullanılan atlar çekmeye alışık değillerdi. Bu yüzden dört tane yerine altı tane koymak gerekti. Bu da yetersiz kaldı. Talihsizin kalçalarını kopartmak için sinirlerini kesmek ve eklemlerini baltayla parçalamak gerekti. Çok küfürbaz olmasına rağmen ağzından tek bir sövgü bile çıkmadı. Sadece korkunç acılardan ötürü müthiş çığlıklar atıyordu ve çoğu zaman Allah'ım bana acı. İsa beni kurtar diyordu Seyirciler ileri yaşına rağmen Zavallıyı teselli etmek için Bir anını bile ziyan etmeyen Sempor papazının mahkûmin üstüne titremesinden Büyük ders aldılar Ve talim subayı buton Kükürt yakıldı ama ateş o kadar Harsızdı ki yalnızca ellerin derisi Biraz zarar gördü Sonra kollarını dirseklerine kadar sıvamış bir işkenceci Bu iş için özel olarak yapılmış Yaklaşık bir buçuk ayak uzunluğundaki Kerpetendi önce onun sağ bağlarını Sonra sağ kolunun iç kesimlerini, sonra da memelerini çekti. Bu işkenceci gürbüz ve güçlü olmasına rağmen, kerpetenin içine aldığı et parçalarını çekmekte çok zorlanıyordu. Bunları kerpetenle iki üç kere tutup büküyor ve kopardığı parçaların her biri, altı liralık bir eki büyüklüğünde bir yara açıyordu. Çok bağıran ama küfür etmeyen Damienz, bu kerpetenle çekmelerden sonra kafasını kaldırıyor ve kendine bakıyordu. Kerpetenci bu kez karışımın kaynadığı kazandan demir bir kepçeyle aldığı kaynar haritayı, her yaranın üzerine bolca döktü. Daha sonra atların koşumlarını iplerle bağlandı. Sonra da atlar kalça, bacak ve kol hizasından organlara koşuldular. Mahkeme katibi Sir Le Breton birçok kereler talihsiz mahkuma yaklaşarak ona söyleyecek bir şey olup olmadığını sordu. Hayır diye cevap veriyordu. Lanetleri tasvir ettikleri biçimde bağırıyordu. Bunu anlatmaya hiçbir şey yetmez. Her acıda şöyle bağırıyordu. Affet Allah'ım, affet Efendimiz. Yukarıda anlatılan bu kadar acıya rağmen arada sırada kafasını kaldırıyor ve kendine cesaretle bakıyordu. Adamların uçlarının hala çektikleri ipler onu çok sıkı sarıyor ve ona anlatılmaz acılar çektiriyorlardı. Söyle Breton ona bir kez daha yaklaşarak bir şey söylemek isteyip istemediğini sormuştu. Hayır dedi. Günahçı kartıcılar ona birçok kereler yaklaşarak uzun uzadı diye konuşmuşlardı. Uzattıkları hacı samimiyetle öpüyordu. Dudaklarını uzatıyor ve hep affet Allah'ım diyordu. Atların her biri bir celladın yönetimde olmak üzere organları kendi doğrultularına bir kere çektiler. Bir çeyrek saat sonra aynı merasim tekrarlandı ve birçok kez tekrarlanan denemeden sonra sonunda atlar çekildi. Yani sağ kola bağlı olanlar kafaya doğru, kalçaya bağlı olanlar da kollara doğru döndürüldü. Böylece kolları eklem yerlerinden kopartıldı. Bu çekişler birçok kereler başarısız bir şekilde tekrarlanmıştı. Kafasını kaldırıyor ve kendine bakıyordu. Kalçayı koşulan atların önüne iki tane daha bağlamak gerekmişti. Bu da atların sayısını altıya çıkartıyordu. Gene başarı elde edilemedi. Nihayet cellat Samson, Siyer Le Breton'a bu işi bitirmenin bir yolu olmadığını, bu konuda bir umut olmadığını ve bayların parça parça kopartılmayı isteyip istemediklerini sordu. Kente inmiş olan Siyer Le Breton yeniden çaba sarf edilmesi emrini verdi. Bu emir uygulandı ama atlara usanç gelmişti ve kalçalara bağlı olanlardan bir yere düştü. Günah çıkartıcılar geri gelerek gene konuştular. Onlara diyordu ki, kendim duydum, beni öpün baylar. St. Paul Kilisesi papazı cesaret edemediğinden, Bay Martil'i sol kolu bağlayan iplerin altına geçti ve onu alnından öptü. Cellatlar aralarında toplandılar ve Damiens onlara mesleklerini yaptıklarından ötürü küfür etmediğini, onlara kızmadığını söylüyordu. Kendi için, Allah'a dua etmeleri için yalvarıyordu ve St. Paul papazına, İlk aynı sırasında kendi için dua etmesini rica ediyordu. İki veya üç denemeden sonra Cella Samson ve etlerini kopartarak çekmiş olanı ceplerinden birer bıçak çıkartarak kalçaları gövdeden ayırdılar. Tam koşumda dört at ise onlardan sonra iki kalçayı götürdüler. Yani önce sağ taraf sonra da sol taraf daha sonra kollar için omuzlara ve bacaklar için de kasıklara aynı şey yapıldı. Hayvanların tüm güçleriyle çekerek önce sağ sonra da sol kolu kopartmaları için etleri neredeyse kemikleri kadar kesmek gerekti. Bu dört kısım kopartıldıktan sonra günah çıkartıcılar onunla konuşmak için indiler ama cellat onlara onun öldüğünü söyledi. Ama ben adamın kıpırdadığını ve alt çenesinin sanki konuşuyormuş gibi gidip geldiğini görüyordum. Hatta cellatlardan biri kısa bir süre sonra gövdenin ana kesimini odun yığınının üzerine atmak için kaldırdıklarında hala canlı olduğunu söyledi. Atların iplerinden çözülen kol ve bacaklar dar ağacın kaidesinin hizasında hazırlanmış olan bir odun yığınının Üzerine atıldı. Sonra gövdenin ana kısmı buraya atıldı ve hepsi odun ve çok miktarda çalı ile örtüldü ve bu odunlarla karıştırılan saman ateşe verildi. Mahkeme ilamının hükmü gereği her şey kül haline getirildi. Közlerin arasında bulunan sonucu parçanın yanması akşamın on buçuğundan sonra ancak tamamlanabildi. Gövdenin ve etlerin yanması yaklaşık dört saat sürdü. Benim ve oğlumun aralarında yer aldığımız subaylar bir takım oluşturan okçularla birlikte saat on bire kadar meydanda kaldık. Ertesi gün çayırda ocak olarak kullanılmış yerde bir köpeğin yatmış olmasından defalarca kovalanmasına rağmen hep buraya geri gelmesinden sonuçlar çıkartılmaya kalkışılmıştır. Ama bu hayvanın burayı diğer yerlerden daha sıcak bulduğunu anlamak güç bir iş olmasa gerektir. Zikr, Ale Zebaes, Damians Le Recidide. 1937, sayfa 201, 214. İşte bundan üç çeyrek yüzyıl sonra, Leon Fouquet tarafından Paris Genç Mahkumlar Evi için kaleme alınan yönetmelik. Le Fouquet, De la Reform des Prisons, 1838, sayfa 274-282. Madde 17. Tutuklular günü kışın saat 6'da yazın 5'te başlayacaklardır. Çalışma süresi her mevsimde günde 9 saat sürecektir. Günde 2 saat eğitim ayrılacaktır. Çalışma ve gün kışın saat 9'da yazın 8'de sona erecektir. Madde 18. Kalkış Tutuklular trampetin ilk çalışında kalkmak ve sessizce giymek zorundadırlar. Bu arada gözetmenler hücrelerin kapılarını açacaklardır. İkinci çalışta yaptıklarını yapmış durumda ayakta olacaklardır. Üçüncüsünde sabah doğasının yapıldığı tutuk evi kilisesine gitmek üzere sıraya gireceklerdir. Trampetin her çalışının arasında beş dakika vardır. Madde 19. Doğa tutuk evi papazı tarafından yapılacak ve arkasından ahlaki veya dinsel bir metin okunacaktır. Bu iş yarım saatten fazla sürmeyecektir. Madde 20. Çalışma. Tutuklular yazın 6'ya çeyrek kala, kışın 7'ye çeyrek kala avluya inerler ve ellerini yüzlerini yıkadıktan sonra... Günün ilk ekmeği dağıtılır. Bunun arkasından atelyelere göre gruplanırlar ve çalışma yerlerine giderler. Çalışma, yazın saat 6'da, kışın saat 7'de başlar. Madde 21 Yemek Tutuklular saat 10'da çalışma yerlerinden ayrılarak yemekhaneye giderler, avluda ellerini yıkar ve bölükler halinde toplanırlar. Yemekten sonra 11'e 20 kalaya kadar teneffüs verilir. Madde 22 Okul Saat 11'e 20 kala çalınması çalınmasıyla sıraya girilir ve okula birlikler halinde gidilir. Sırasıyla okuma yazma, çizim ve hesaba ayrılan dersler iki saat sürer. Maddi 23. Tutuklular okuldan 1'e 20 kala bölükler halinde ayrılırlar ve tenefüs için avlularına giderler. Trampet çalması çalmasıyla birlikte atölyeler halinde toplanırlar. Maddi 24. Tutuklular saat birde atölyelere varmış olmalıdırlar. Çalışma saat dörde kadar sürer. Madde 25. Saat 4'te atölyelerden ayrılarak avlulara gidilir. Tutuklular burada ellerini yıkar ve yemekhaneye gitmek üzere bölükler halinde toplanırlar. Madde 26. Akşam yemeği ve onu izleyen teneffüs 5'e kadar sürer. Tutuklular bu saatte atölyelere geri dönerler. Madde 27. Çalışma yazın saat 7'de, kışın saat 8'de kesilir. Atölyelerde son kez bir ekmek dağıtımı yapılır. Bir tutuklu veya bir gözetmen tarafından bazı eğitici veya duygulandırıcı konularda yapılan Çeyrek saatlik bir metin okunmasından sonra akşam duası yapılır. Madde 28 Tutuklular ellerini yıkadıktan ve avluda yapılan üst baş denetiminden sonra yazın 7 buçukta, kışın 8 buçukta hücrelerine gitmek zorundadırlar. Trampetin ilk çalınışında soyunmalı ve ikincisinde yatağa girmiş olmalıdırlar. Hücre kapıları kapatılır ve gözetenler düzen ve sessizlik sağlamak için koridorlarda dolaşırlar. İşte bir azap çektirme ve zaman kullanımı. Bunlar aynı suçun yaptırımı olmamakla, Aynı cinsten suçları cezalandırmamaktadırlar. Ama her biri belli bir cezalandırma tarzını çok iyi tanınmamaktadırlar. Onları bir yüzyıldan daha az bir süre ayırmaktadır. Avrupa'da ve ABD'de ceza ekonomisinin yeniden yaygınlaştığı bir dönemdir. Geleneksel adalet açısından büyük rezaletlerin sayılamayacak kadar çok ıslahat projesinin dönemidir. Yeni bir yasa ve suç teorisi, cezalandırma hakkının siyasal ve ahlaki açıdan Yeni bir meşrulaştırması, eski karanamelerin iptali, örf hukukunun kaldırılması, modern hukuk sistemlerinin devreye sokulması, Rusya 1769, Prusya 1780, Pensilvanya ve Toskana 1786, Avusturya 1788, Fransa 1791, Yıl 4, 1808 ve 1810, ceza hukuku için yeni bir çağ. Bu kadar çok değişiklik arasından bir tanesini ele alacağım. Azap çektirmenin kalkması. Bugün onu biraz ihmal etme eğilimi vardır. Kendi döneminde herhalde fazlasıyla tumturaklı sözler sarf edilmesine yol açmıştır. Onu çözümlemeyi izin veren bir insanileşmenin tarafını herhalde fazlasıyla tutan kolay ve burgulu bir tavır söz konusu olmuştur. Ve eğer büyük kurumsal dönüşümlerle açık ve genel yasa bütünleriyle birleştirilmiş usul kurallarıyla karşılaştırılacak olursa önemi nedir? Hemen her yerde benimsenen jüri, Cezanın esas olarak islah edici karakterinin tanımlanması ve 19. yüzyıldan beri sürekli olarak burgulu hale gelen bir eğilim olarak, yazaların suçlu bireylere uyarlanması, fizik yapı üzerinde hemen etkili olmaktan uzaklaşan cezalar, acı çektirme sanatında belli bir ağırbaşlılık, daha incelmiş, daha gizli kapaklı ve gözle görünür hallerinden uzaklaştırılmış bir acılar oyunu. Daha derinlerdeki bir düzenlemeye yönelik olan bu durum, daha fazla dikkat hak etmekte değil midir? Her ne olursa olsun bir olgu açıkça ortadadır. Azap çektirilen, parçalanan, organları kopartılan, yüzüne veya omuzuna simgesel damga basılan, canlı veya ölü olarak teşhir edilen, seyirlik unsur haline getirilen beden birkaç on yıl içinde ortadan yok olmuştur. Beden, ceza ile yıldırmanın ana hedefi olmaktan çıkmıştır. 1. Ayrımın Sonu Sayfa 39 Ayrım İkin Doğuşu Michel Foucault Sayfa 39 18. yüzyılın sonuyla 19. yüzyılın başında bazı büyük tartışmalara rağmen cezayı karanlık bir şenlik haline çeviren uygulama yok olmaya yüz tutmuştur. Bu dönüşüm esnasında iki süreç birbirine karışmıştır. Bunlar ne tamamen aynı kronolojiye ne de aynı varlık nedenlerine sahip olmuşlardır. Bir yanda cezanın seyirlik bir unsur olmaktan çıkması vardır. Cezanın törensel yanı, karanlığa bürünerek artık yeni bir usul veya yönetim edimi haline gelme eğilimine girmiştir. Suçun herkesin önde itiraf edilmesi uygulaması Fransa'da ilk kez 1791'de kaldırılmış, kısa süreli bir geri dönüşten sonra 1830'da yeniden kaldırılmıştır. Kazığa bağlama ise 1789'da ilga edilmiştir. İngiltere için bu tarih 1837'dir. Avusturya, İsviçre ve ABD'nin Pennsylvania gibi bazı eyaletlerinde uygulanan Mahkumların sokak ortasında ve şehirler arası yollarda çalıştırılmaları, demir boyunduruklu, bir boyunduruklu, çok renkli kıyafetleri olan, ayakları prangalı kürek mahkumları, bunlarla halk arasında meydan okuma, küfür, alay, darbe, kin veya işbirliği işaretleri biçimde alışverişler olmaktadır. Robert Wohm, Notis, Sayfa 45, Zikr, Nele Teters, They Were in Prison, 1937, Sayfa 24 18. yüzyılın sonunda veya 19. yüzyılın ilk yarısında hemen her yerde kaldırılmıştır. Şiddetli eleştirilere rağmen teşir Fransa'da 1831'e kadar sürmüştür. Real, mide bulandırıcı bir sahne demekteydi. Parlamento arşivleri, 2. dizi, Cilt 22 1 Aralık 1831, Nisan 1848'de sonunda kaldırılmıştır. Kürek mahkumlarının Brest'ten, Toulon'a tüm Fransa yollarında sürükledikleri zincirlere gelince, 1837'de onların yerine siyaha boyanmış hapishane arabaları geçmiştir. Ceza yavaş yavaş bir sahne olmaktan çıkmıştır. Ve cezanın seyirli kusur olarak içerebileceği her şey artık olumsuz bir gösterge haline gelmiştir. Cezanın bir tören halinde sunulmasının ortadan kalkmasıyla birlikte, Cezanın son aşamasının da suçla karanlık ilişkileri olduğundan kuşku duyulmaya başlanmıştır. Ceza eğer suçu vahşilik bakımından aşmıyorsa en azından ona eşit olmakta, seyircileri vazgeçirmeyi niyetlendiği bir kıyıcılığa alıştırmakta, onlara suçların sıklığını göstermekte, celladı bir caniye, yargıçları katile benzetmekte, rolleri son anda tersine döndürmekte, azap çektirilen acıma ve hayranlık konusu haline gelmektedir. Beccaria bu durumu çok erkenden söylemişti. Bize korkunç bir suç olarak sunulan cinayetin soğukkanlılıkla ve pişmanlık duyulmadan işlendiğini görüyoruz. C.D. Beccaria Trait the Delitz at the Pains 1764 F.Helye edisyonunda sayfa 101 Burada atıflar 1856 tarihli bu edisyona yapılacaktır. Halka açık infaz artık şiddetin yeniden alevlendiği bir ocak halinde görülmektedir. Demek ki cezalandırma, ceza sürecinin en gizli parçası olma eğilimine girecektir. Bu da birçok sonuca yol açmıştır. Adeta gündelik olan algılama alanını terk ederek soyut algılama alanına girmiş, etkinliği artık gözde görünür, yoğunluğundan değil de kaçınılmaz olmasından beklenir hale gelmiştir. Suç işlemekten vazgeçirtecek unsur artık sahneye konulan iğrenç tiyatro değil de bu durum olacaktır. Cezanın örnek olmaya yönelik mekanizmasının çarkları değişmektedir. Bu olgudan ötürü adalet artık, İnfaza eklenmiş olan şiddeti halkın önünde üstlenmekten vazgeçmiştir. Onun da öldürüyor veya vuruyor olması artık onun gücünün yüceltilmesi değil de kendiliğinden yapması ve sergilenmemesi gereken bir unsur haline gelmiştir. Yüz karası yeniden paylaştırılmaktadır. Seyirlik infazda dar karmaşık bir dehşet yükselmekteydi. Bu şiddet aynı anda hem celladı hem de mahkumu kaplamaktaydı. Azap çektirilen kişinin içine düştüğü utancı acıma veya şan haline dönüştürmeye her zaman hazır olmanın yanı sıra infaz yapan kişinin yasal olarak kullandığı şiddeti her seferinde bir yüz karası haline çevirmekteydi. Artık rezalet ve ışık başka bir şekilde paylaşılacaktır. Suçluyu olumsuz ve tek yanlı işaretle damgalayacağı düşünülen husus mahkumiyetin kendisi haline gelmiş olarak kabul edilmektedir. Böylece danışmalar ve mahkeme kararı halka açık hale gelmiş, infaz ise adaletin mahkuma dayatmaktan haya ettiği ek bir utanç olmuştur. Demek ki infaz artık uzakta ve gizlilik içinde yer almaktadır. Cezalandırılmak çirkin, cezalandırmak daha şerefli hale getirmiştir. Bunun sonucunda adaletin kendisiyle verdiği ceza arasında çifte bir koruma sistemi ortaya çıkmıştır. Ceza infazı, idarenin adaleti bu yükten kurtardığı özel bir kesim haline gelme eğilimine girmiştir. İnfazın bürokrasinin içine dahil olmasıyla adalet örgütü bu iç ağrısından kurtulmaktadır. Fransa'da hapishanelerinin yönetiminin uzun süre İçişleri Bakanlığına ve kürek mahkumlarına yattıkları Zindanların yönetiminin de Bahriye veya Tömürgeler Bakanı'na bağlanmış olması karakteristiktir ve bu rol paylaşımının ötesinde teorik yatsıma iş görmektedir. Biz yargıçların verdiğimiz cezanın esasının cezalandırmaya yönelik olduğunu sanmayız. Bu ceza düzeltmeyi, ıslah etmeyi, iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bir ıslah tekniği Cezayı kötülüğü kovma biçimine dönüştürmekte ve yargıçları sefil cezalandırma mesleğinden kurtarmaktadır. Modern adalet sisteminde ve bu adaleti sağlayanlar arasında ceza vermeye karşı bir utanma duygusu vardır. Ama bu duygu aşırı heveskarlığı her zaman kıramamaktadır. Bu heveskarlık sürekli artmaktadır. Bu yarayı psikolog ve ahlak ortopedisinin küçük memuru değişmektedir. Azap çektirmenin ortadan kalkması demek ki seyirlik unsurun silinmesidir. Ama aynı zamanda bedenin tutuklanmasıdır. Beyruş 1787'de şöyle yazmıştır. Dar ağaçlarının, bağlandıkları direklerin, işkence yerlerinin, kamçının, tekerleğin azap çektirme tarihi içinde, geçmiş yüzyılların ve akıl edildiğinin, insan zihni üzerinde az etkili olduğu ülkelerin barbarlıklarının işareti olarak kabul edilecekleri dönemin geleceğini umut etmekten kendimi alıkoyamıyorum. Beyruş Society for Promoting Political Inquiries'de yaptığı konuşma. Mene Letiters, The Cradle of the Penitentiary, 1935, sayfa 30. Nitekim, Van Meen'in bundan 60 yıl sonra Brüksel'de 2. Ceza Kongresini açarken çocukluk dönemini devrinde doldurmuş bir çağ olarak hatırlamaktaydı. Yerin üzerinde birçok tekerlekler, dar ağaçları, kazıklar, idam sehpaları gördüm. Kereşi Analiz Dele Charity 2 1847 sayfa 529 530. Damgalama İngiltere'de 1834 ve Fransa'da 1832'de kaldırılmıştır. Haynenin parçalanması cezasını İngiltere 1820'de artık tam olarak uygulamaya cüret edememektedir. Tistelwood'un gövdesi parçalara ayrılmamıştır. Yalnızca kampçılama hala bazı cezalandırma sistemlerinde Rusya, İngiltere, Prusya gibi varlığını sürdürmektedir. Fakat ceza uygulamaları genel olarak edepli hale gelmişlerdir. Bedene dokunmamak veya her halükarda mümkün olduğunca az dokunmak ve onda bedenin kendisi olmayan bir şeye ulaşmak. Şöyle denilecektir. Hapishane, içeri kapatma, zorla çalıştırma, kürek, ikamet yasağı, sürgün, ki bunlar modern cezalandırma sistemlerinde çok önemli bir yere sahip olmuşlardır. Tamamen fizik cezalardır. Para cezasının tersini doğrudan bedene yöneliktirler. Fakat ceza bedeni ilişkisi azap çektirmeye yönelik olanlardakinde aynı değildir. Beden burada araç veya aracı durumundadır. Onu kapatarak veya çalıştırarak bedene müdahale ediliyorsa bunun nedeni bireyi hem bir hak hem de bir mal varlığı olarak kabul edilen bir özgürlükten mahrum bırakmaktır. Beden bu cezalandırma yöntemiyle zorlama ve mahrum bırakma, zorunluluklar ve yasaklar sistemi içine alınmış olmaktadır. Fizik acı, bizzat bedenin acı çekmesi artık cezanın oluşturucu unsurları olmaktan çıkmışlardır. Cezalandırma, bu dayanılmaz duygular sanatından bir askıya alınan haklar ekonomisine geçmiştir. Adaletin mahkumların bedenlerine müdahale etmesi ve ulaşması hala gerekiyorsa da bu artık çok daha derli toplu kurallara göre olacak ve daha yüksek bir amaca hedefleyecektir. Bu yeni tutumun etkisiyle anatomi üzerinde oynayarak azap çektiren celadın yerini koskoca bir teknisyenler ordusu almıştır. Gözetmenler, hekimler, papazlar, psikiyatrlar, psikologlar, eğitmenler. Bunlar yalnızca mahkumun yanındaki varlıklarıyla adayetin ihtiyaç duyduğu methiü senayı ona yapmış olmaktadırlar. Beden ve azabın cezalandırmaya yönelik eyleminin nihai amacı olmadığı konusunda ona güvence vermektedirler. Bunun üzerinde durmak gerekir. Bugün ölüm mahkumlarının son ana kadar hekim gözetiminde olmaları gerekmektedir. Böylece hekim onun hayatın sonu erdirmekle görevli memurlara mahkumların rahatını sağlayan bir eza dışı unsur olarak katılmış olmaktadır. İnfaz saati yaklaşınca mahkumlara teskin edici bir iğne yapılmaktadır. Adli ar duygusunun üst yapısı hayata acının hissedilmesini engel olarak son vermek, bütün haklardan mahrum bırakırken acı çektirmemek, acıdan arındırılmış cezalar vermek Sakinleştirici ilaçlara ve çeşitli teskin etme usullerine başvurarak bunların etkileri geçici olsa bile bu beden dışı ceza verme sisteminin doğrultusu üzerinde yaranmaktadır. Modern idam, infaz ayinleri bu çifte süreç seyrin ortadan kaldırılması, acının iptali konusunda tanıklık etmektedirler. Çeşitli Avrupa ülkelerindeki yasama faaliyetlerinin her biri kendi ritminde kalmak üzere aynı hareket tarafından taşınmışlardır. Bunların hepsi içinde suçlunun suçuna veya toplumsal statüsünü özgü bir işaret taşımayan aynı ölüm. Hiçbir aşırılığın önceden artırmadığı ve ceset üzerindeki bir hareketin sonradan uzatmadığı bir an süren bir ölüm. Bedenden çok hayata müdahale eden bir infaz. Ölümün aynı anda hem hesaplanmış kesintilerle geciktirildiği hem de birbirini izleyen bir dizi saldırıyla ağırlaştırıldığı şu uzun süreçler artık söz konusu değildir. Hükümdar katillerini öldürmek için sahneye konulan veya 18. yüzyılın başında Hanging Not Punishment 1701'de yayınlanan Yazarı bilinmeyen Metin, yazarının düşünü kurduğu mahkumu ele, tekerlek üzerine gererek parçaları ayıran, sonra onu bayıltana kadar kamçılayan, daha sonra açlıktan yavaş yavaş ölsün diye zincirlerle asan düzenlemeler artık söz konusu değildir. Mahkumun bir toprak kalburunun içine sürüklendiği, kafası kaldığım taşlarına çarparak patlamasın diye, karnının deşilerek ateşe atıldıklarını kendi gözleriyle görmesi için bağırsaklarının aceleyle çıkartıldığı, nihayet kafasını kesildiği ve vücudunun parçalara ayrıldığı azaplar artık söz konusu değildir. W. Blackstone tarafından tasvir edilen hainleri azap çektirme. Commentaire sur le Code Criminal Anglais çeviren 1776 cilt 1 sayfa 105 çeviri. 1760 tarihli eski kararnamenin zıddına İngiliz yasamasının ...insaniliğini öne çıkarmaya yönelik olduğundan... ...yorumcu şunu eklemektedir. Seyri dehşet verici olan bu azap çektirmede... ...suçunun ne çok... ...ne de uzun süre acı çekmektedir. Bu bin kere ölmenin... ...sadece idam haline indirgenmesi... ...cezalandırma eylemine özgü... ...yeni bir ahlakın bütününü tanımlamaktadır. İngiltere'de daha 1760'ta 4 fererin asılması olayında... ...bir asma makinesinin denemesi yapılmıştır. Mahkumun ayaklarının altındaki destek çekilerek... ...uzun can çekişmeler ve kurban ile cellat arasındaki sert çekişmeler engellenecekti. Bu makine geliştirilmiş ve 1783'te tam olarak benimsenmiştir. Aynı yıl mahkumların Newgate'ten Tiiberney'e kadar olan geleneksel geçitleri de kaldırılmış ve ve Gordon Riots'taki hapishanenin yeniden inşa edilmesinden yararlanılarak Newgate'e darağaçları kurulmuştur. Kerrshe, C.H. Hibbert, The Roads of Evil, 1930 adlı yayını, sayfa 85-86. 1791 tarihli Fransız Ceza Kanunu'nun ünlü üçüncü maddesi her ölüm mahkumunun kafası kesilir. Bu üçlü anlamı taşımaktadır. Herkese eşit ölüm. Aynı cinsten suçlar suçlunun mertebe ve durumu her ne olursa olsun aynı cins cezalarla cezalandırılırlar. Daha 1 Aralık 1789'da Giyotin'in önerisiyle oylanan hüküm böyle demekteydi. Mahkum başına tek bir ölüm ve bu ölüm tek bir darbede ve Le Pelletier'in dediği gibi uzun ve buna bağlı olarak gaddar azap çektirmeler olmadan sağlanacaktır. Son olarak da ceza yalnızca mahkuma verilecektir. Çünkü soyluların cezası olan kafa kesme suçlunun ailesi için en az yüz kızartıcı olanıdır. Le Pelletier de Saint-Fargo Archives Parliamentaries Cilt 26-3 Haziran 1791 Sayfa 720 Mart 1792'den itibaren kullanmaya başlayan giyotin bu ilkelere uygun bir mekanizmadır. Ölüm bu makinede görülebilen ama anlık bir olay haline indirgenmiştir. Yasa veya yasayı uygulayanlarla suçlunun bedeni arasındaki temas bir ana indirgenmiştir. Artık fizik çarpışma yoktur. Ceylat burada artık özenli bir saatçininkinden başka bir rol oynamamaktadır. Deney ve mantık, eskiden bir suçlunun kafasını kesmek için uygulanan usulün, yasanın isteği olan hayattan mahrum bırakmaktan daha korkunç bir azap çektirmeye yöneldiğini kanıtlamaktadırlar. Yasa, infazın tek bir darbede ve bir an içinde yapılmasını istemektedir. Deneyler, bunu başarmanın ne kadar zor olduğunu kanıtlamaktadırlar. Uygulanan usulün, kesinliği açısından bu uygulamanın sabit mekanik araçlara bağlı olması ve bunların güç ile etkilerini belirlenebilmesi gerekir. Etkisi hep aynı olan, böylesine bir makine yaptırtmak rahatlık sağlayacaktır. Kafa kesmek, yeni yasan hükmüne göre bir anda gerçekleşecektir. Bu alet gerekli olmasının yanı sıra hiç heyecan yaratmayacak ve ancak şöyle bir fark edilecektir. A. Louis Guillotin hakkında rapor. Zikr Sen Edm Dictionary de Penalties 1825 Cilt 4 Sayfa 161 Gürcün tıpkı hapishanenin özgürlük kaldırması veya maddi bir cezan mallara el koyması gibi, adeta bedene hiç dokunmadan hayatı son vermektedir. Yasayı acı çekebilen bir bedenden çok diğer hakları arasında var olma hakkına da sahip olan bir hukuk öznesine karşı uygulamaktadır. Bizzat yasanın soyutlanmasıdır. Ancak eza çektirmeye yönelik bir şey kendini Fransa'da infazların ılımlığına bir süre dayatmıştır. Baba katilleri ve onlarla aynı düzlemde görülen hükümdar katilleri Dar ağacını, kara bir örtüyle götürülüyorlar. 1832 tarihine kadar burada elleri kesiliyordu. O tarihte ise el kesme kaldırılmış, yalnızca maten pülü kalmıştır. Örneğin 1836'da Füreci için böyle olmuştur. İnfaz yerine üzerinde bir gömlek, yalın ayak, başında kara bütül örtülmüş olarak götürülecektir. Bir kapıcı halka mahkumiyet ilamını okurken o daracın üzerinde teşhir edilecek ve ardından hemen idam edilecektir. Damiyense hatırlamak gerekir ve ölüm cezasına yapılan sonuncu eklentinin bir maten püle olduğuna dikkat etmek gerekir. Mahkum artık görülmemektedir. Mahkumiyet ilamının dar üzerinde okunması, yalnızca çehresi olmaması gereken bir cinayetin duyurulmasından ibarettir. O dönemdeki sık bir tema, bir suçlu ne kadar canavarca bir iş yapmışsa o kadar ışıktan mahrum kalmalıdır. Görmemek, görülmemek, baba katili için demir bir kafes imal etmek veya onun ebedi sığınağı olacak, Girilemez bir hücre kazmak gerekirdi. Demolen De Lui De Lui Criminels 1890 sayfa 275-277 Bedensel işkencelerin sonucu kalıntısı bedenin iptali olmuştur. Beden bir kumaşın altında saklanmaktadır. Üç kere yüz kızartıcı olan anne katili eşcinsel katil. Benio'nun idamı Yasanın el kesmeyi uygulamaktan vazgeçtiği ilk ebeveyn katli suçudur. Mahkumet ilamı okunurken o cellatlar tarafından tutulmuş olarak dar ağacın üzerinde ayakta duruyordu. Bu manzaranın sergilenmesinde dehşetli olan bir şeyler vardı. Geniş beyaz bir kefene sarılmış, yüzü siyah bir matem tülüyle örtülmüş olan anne katili sessiz kalabalığın bakışından kurtuluyor ve bu esrarlı ve yaslı kıyafetin altında hayat kendini artık ancak biraz sonra bıçak altına sona erecek olan müthiş ulumalar halinde belli ediyordu. Gazette de Tribune X 30 Ağustos 1832 Demek ki fizik cezanın büyük seyirlik unsuru olmaktan çıkması 19. yüzyılın başında gerçekleşmiştir. Bedeni azap çektirilmemekte, acının sahnelenmesi artık ceza kapsamından çıkartılmaktadır. Azap çektirmenin ortadan kalkması 1830-1848 arasında tamamen yerleşik hale gelmiş olarak kabul edilebilir. Tabii ki bu bütünsel önermenin bazı düzeltmelere ihtiyacı vardır. Öncelikle dönüşümler ne tek bir blok halinde ne de tek bir süreç doğrultusunda olmuşlardır. Gecikmeler olmuştur. İngiltere azap çektirme uygulamasını kaldırmasına paradoksal olarak en fazla karşı çıkan ülke olmuştur. Herhalde jüri kurumunun, kamuya açık yargılamanın, habeas corpus'a saygı gösterilmesinin bu ülke adaletini model haline getirmiş olmasından ötürü ama herhalde esas neden olarak ceza yasalarının sertliğini 1780-1820 döneminin büyük toplumsal karışıklıkları sırasında azaltmak istememiş olmasından ötürü. Remily Macintosh ve Powell Buxton İngiliz yasaları tarafından öngörülen cezaların sayısını ve ağırlığını hafifletme konusunda Rossi bu cezalar için şu korkunç kasaplık demekteydi. Uzun süre başarısız olmuşlardır. İngiliz yasalarının katılığı en azından öngörülen cezalara ilişkin olarak çünkü yasanın jüri üyelerine aşırı görünmesi ölçüsünde uygulaması gevşemekteydi bir miktar artmıştır bile. Çünkü Blackstone 1760'da İngiliz hukukunda yer alan idamlık 160 suç saymaktaydı. Ve bu rakam 1819'da 223'e çıkmıştı. Bütünsel sürecin 1760-1840 arasında izlediği hızlanma ve gerilemeleri Avusturya, Rusya, ABD, kurucu meclis dönemindeki Fransa gibi bazı ülkelerdeki ıslahat hızını, sonra Avrupa'da karşı devrim ve 1820-1848 yıllarını büyük toplumsal korkus sırasındaki gerilemeyi İstisna mahkemeleri veya yasaları tarafından getirilen az veya çok geçici değişiklikleri, yasalarla mahkemelerin gerçek uygulamaları arasındaki uyumsuzlukları, mahkemeler yasamanın gerçek durumunu her zaman yansıtmamaktadırlar. Da hesaba katmak gerekir. Bütün bunlar 18 ile 19. yüzyılların dönemi içindeki evremi çok düzensiz hale getirmişlerdir. Eklenmesi gereken nokta dönüşümün esas bölümünün 1840'lara doğru tamamlanmış olmasına rağmen cezalandırma mekanizmalarının o sıralarda yeni bir işleyiş tarzına kavuşmuş olmalarına rağmen sürecin henüz tamamlanmanın uzağında olduğudur. Azap çektirmenin azalması 1760-1840'lı yılların büyük dönüşümü esnasında kök salan bir eğilimdir. Fakat tamamlanmamıştır ve azap çektirme uygulamasının Fransız ceza sistemini uzun süre işgal ettiği ve bugün bile onun içinde yerinin olduğu söylenebilir. Hızlı ve saklı ölümleri makinesi olan Guillotin Fransa'da yasal ölüme ilişkin yeni bir ahlakı belirlemiştir. Fakat devrim onu hemen büyük bir tiyatro ailenin kıyafetine büründürmüştür. Yıllar boyunca bir gösteri unsuru olmuştur. Onu Saint-Jacques engeline aktarmak, üstü açık arabanın yerine üstü kapalı bir başkasını geçirmek, mahkumu arabadan hemen idam yerine geçirmek, herkese uygun olmayan saatlerde hızlı infazlar düzenlemek, son olarak da Giotin'i hapishane duvarlarının içine yerleştirmek ve onu halkın ulaşamayacağı bir konuma koymak. 1939'da Wademan'ın idamından sonra dar saklandığı ve infazın gizlice yapıldığı Buffett ve Bontemps'in 1972'de Sante hapishanesindeki idamları. Hapishaneye çıkan yolların kapatılmaları, infazın adalet ile mahkumun arasındaki garip bir sır halinde kalması ve seyirli bir unsur olmaktan çıkması için olayı anlatan tanıklar hakkında dava açmak gerekmiştir. Adli ceza olarak ölümün bugün bile derinliği itibariyle yasaklanması gereken bir seyir olarak kaldığını anlayabilmek için alınan bu çok sayıdaki tedbiri hatırlatmak yeterlidir. Bedene yönelik müdahalede 19. yüzyılın ortasında tamamen çözülmüş değildir. Ceza kuşkusuz bir acı çektirme tekniği olarak artık ''Eza üzerinde merkezlenmemektedir. Esas nesnesi bir mala veya bir hakka yönelik hale gelmiştir. Fakat zorunlu çalışma veya hatta hapis, tam bir özgürlükten mahrumiyet gibi bir ceza, hiçbir zaman bizzat bedenin kendini hedefleyen ek bir ceza olmadan uygulanmamıştır. ''Gıda tayınlaması, cinsel yoksunluk, dayak, hücre. Acaba bu kapatmanın istenilmeyen ama kaçınılamayan sonucu mudur? Hapishane fiili durumda en açık düzenleri itibariyle her zaman belli bir fizik acıya yer vermiştir.'' 19. yüzyılın ilk yarısında ceza sistemine sıklıkla yöneltilen eleştiri hapishane yeteri kadar cezalandırmamaktadır. Tutuklular daha az aç kalır, daha az üşürler. Sonuç olarak fakirlerin veya işçilerin çoğundan daha az yoksunluk çekerler. Aslında hiçbir zaman yok edilemeyen bir postülayı işaret etmektedir. Bir mahkumun diğer insanlardan daha fazla acı çekmesi adildir. Ceza ek bir fizik acıdan ayrılamamaktadır. Bedene ulaşmayan bir ceza nedir ki? Demek ki modern ceza adaleti mekanizmalarının azaba yönelik bir dip tarafı varlığını sürdürmektedir. Bu dip tarafı tamamen egemen olunamamıştır ama bedene yönelik olmayan bir cezalandırma anlayışı tarafından giderek daha geniş ölçüde olmak üzere üstü örtülmektedir. İkinci ayrımın sonu sayfa 50 Afishanenin doğuşu Michel Foucault sayfa 50 Cezalardaki sertliğin son yüzyıllar esnasında hafiflemesi hukuk tarihçilerin iyi bildikleri bir olgudur. Fakat bu durum uzun zaman bütüncül bir şekilde miktara ilişkin bir olgu olarak algılanmıştır. Daha az gaddarlık, daha az acı, daha fazla yumuşaklık, insanlığa daha fazla saygı. Feli durumda ise bu dönüşümlere cezalandırma işleminin bizatihi nesnesinde meydana gelen bir kayma eşlik etmiştir. Yoğunluk azalması mı? Belki. Kesin olansa amaç değişikliğidir. Ceza eğer artık en katı biçimleri itibariyle bedene yönelmiyorsa neye müdahale etmektedir? Kuramcıların cevabı bugün hala sona ermemiş olan yeni bir dönemi 1760'lar civarında başlatanlarınki basit, adeta aşikardır. Bu cevap doğrudan doğruya sorun içinde yer alıyormuşa benzemektedir. Madem ki bedene değil, o halde ruha müdahale edilmektedir. Bedeni kudurtan kefaret cezasının yerine kalp, düşünce, irade, ruhsal durum üzerine... Derinlemesini etki eden bir ceza geçmelidir Mabli ülkeyi bir keresinde ebediyen geçerli olarak formüle etmiştir Eğer deyim yerinde ise ceza bedenden çok ruha yönelik olmalıdır G'de Mabli Dela Legistration Toplu eserler 1789 Cilt 9 Sayfa 326 Önemli an Gösterişli cezalandırma törenlerinin eski çifti beden ve kan yerlerini bırakmaktadır Sahneye yeni bir kişi maskeli olarak girmektedir. Belli bir trajedi artık sona ermiştir. Gölge halindeki siluetler, çehreleri olmayan sesler, dokunulmaları olanaksız varlıklarla birlikte bir komedi başlamaktadır. Adaletin cezalandırıcı aygıtı artık bu bedeni olmayan gerçeğe taşımak zorundadır. Acaba bu ceza uygulamasının yalanladığı basit bir teorik iddia mıdır? Bunu böyle kabul etmek acelecilik olacaktır. Bugün cezalandırmanın bir ruhu doğru yola döndürmekten ibaret olmadığı doğrudur. Ama Mabli'nin ilkesi müminci bir istek olarak kalmamıştır. Modern ceza uygulaması boyunca onun etkilerini izlemek mümkündür. Öncelikle nesnelerde meydana gelen bir ikame. Bu sözle aniden başka suçların cezalandırılmaya başladıklarını söylemek istemiyorum. Yasa ihlallerinin tanımlanması, bunların ağırlık hiyerarşisi, hoşgörü sınırları, fiilen hoşgörülen ve yasal olarak izin verilen şeyler kuşkusuz ikiyüzden bu yana büyük ölçüde değişmişlerdir. Birçok suç, dinsel otoritenin belli bir kullanılış tarzına veya belli bir ekonomik hayat tarzına bağlı olduklarından ötürü suç olmaktan çıkmışlardır. Dini hakaret, suç olma durumundan çıkmış. Kaçakçılık ve ev içinde yapılan hırsızlık, suç değerlerinin hafiflemesine tanık olmuşlardır. Fakat bu kaymalar herhalde en önemli olgu değillerdir. İzin verilen ile yasaklanan bir yüzyıldan diğerine belli bir sabitlikte kalmıştır. Buna karşılık ceza uygulamasının yöneldiği suç nesnesi Derinlemesine değişmiştir. Cezalandırılan unsurun biçimsel tanımından çok niteliği, cinsi ve bir bakıma özü değişmiştir. Yasaların nispi sabitliği, hızlı ve ince nöbet devirlerine barınaklık etmiştir. Suçlar ve kabahatler adı altında hep yasa tarafından tanımlanmış hukuki nesneler yargılanmaktadır. Ama aynı zamanda tutkular, işgüdüler, anormallikler, sakatlıklar, uyumsuzluklar, ortam ve kalıtımın etkileri de yargılanmaktadır. Irza geçmeler ama aynı zamanda cinsel uyumsuzluklar da yargılanmaktadır. Aynı zamanda damar atışları ve arzu da olan cinayetler yargılanmaktadır. Şöyle söylenecektir, yargılananlar bunlar değildir. Eğer bunlar anılıyorsa, bunun nedeni yargılanması gereken olayları açıklayabilmek ve öznenin iradesinin suç içinde nedeni yer tuttuğunu belirleyebilmektir. Bu cevap yetersizdir. Çünkü yargılananlar ve cezalandırılanlar Bal gibi onlardır. Neden unsurlarının arkasında yer alan bu gölgelerdir. Bunlar mahkeme kararının içinde yalnızca eylemin koşullara bağlı unsurlarına değil de aynı zamanda tamamen başka şeyleri dahil eden hafifletici nedenler aracılığıyla yargılanmaktadırlar. Suçlunun tanınması, ona karşı duyulan beğeni, onun ile geçmişi ve suçu arasında bilinebilecek şeyler, ondan gelecekte beklenebilecek şeyler. Bu gölgeler aynı zamanda 19. yüzyıldan beri tıp ile hukuk arasında yürürlükte olan ve bir eğilimi açıklama bahanesiyle aslında bir bireyi niteleme biçimi olan tüm bu kavramlar tarafından da yargılanmıştır. Georgie'nin döneminin canavarları, Chamea sirkülerinin psikolojik anamallikleri, çağdaş uzmanların kötülüğe eğilimli ve uyumsuzları. Bu gölgeler kendilerini suçluyu yalnızca yasaya saygı duyma arzuna sahip değil, aynı zamanda bu yasaya saygı duyarak yaşar ve kendi ihtiyaçlarını kendi karşılar kılma işlevini yükleyen bir ceza ile cezalandırmaktadırlar. Bu gölgeler suçun yaptırımı olmakla birlikte mahkumun hal ve gidişinin dönüşmesiyle değişebilen, kısalarak veya gerektiğinde uzayarak cezanın iç ekonomisi tarafından cezalandırılmaktadırlar. Bu gölgeler ayrıca cezayı eşlik eden ve yasa ihlalini yaptırımı olmayı değil de bireyi denetlemeyi, onun tehlikeli olma halini ortadan kaldırmayı, suç eğilimini azaltmayı hedefleyen ve ancak bu değişimlerin sağlanmasıyla sona erebilen güvenlik önlemleri İkamet yasağı, gözetim altında serbest bırakma, cezai vesayet, zorunlu bir müdahale tarafından cezalandırılmaktadırlar. Mahkemede suçlunun ruhuna yalnızca suçunu açıklaması ve onu hukuki sorumluluklar arasına dahil edebilme kastıyla başvurulmamaktadır. Eğer ruh bu kadar büyük bir Vurguyla bu kadar büyük bir anlama kaygısı ve bu kadar büyük bilimsel bir özenle davet ediliyorsa bu onu suçla beraber yargılamak ve ceza esnasında onu da hesaba katmak için yapılmaktadır. Haber alınmasından karara ve cezanın son kalıntılarına varana kadar cezalandırma ailenin tüm süreci esnasında hukuki olarak tanımlanmış ve yasaklanmış konuları iki katına çıkartan ama aynı zamanda çözen bir nesne alanı bu sürece dahil edilmiştir. Psikiyatrik deney ama aynı zamanda daha genel bir biçim altında olmak üzere suç antropolojisi ve suç bilimin ince eleyip sık dokuyan söylebi burada belirgin işlevlerinden birini bulmaktadır. Yasa ihlallerini büyük bir cafcafla bilimsel bilgiler elde edinilebilir nesneler alanına dahil ederek yasal cezalandırma mekanizmalarının yalnızca ihlalleri değil, Aynı zamanda bireylere de müdahale etmelerini meşrulaştırmak, yalnızca bireylerin yaptıklarına değil, kendilerinin ne olduklarına, ne olacaklarına, ne olabileceklerine de müdahale etmelerini meşrulaştırmak. Adaletin kendine sağda ruh eklentisi, görünüşte açıklayıcı ve sınırlayıcı, feyli durumda ilhak edicidir. Demek ki yargıçlar, Avrupa'nın yeni ceza sistemlerini devreye soktuğu, 150-200 yıldan beri yavaş yavaş ama kökleri çok yerlere giden bir süreç içinde suçlardan başka bir şeyi, suçluların, Ruhunu yargılamaya başlamışlardır ve bizzat bu durumdan ötürü yargılamaktan daha başka bir iş yapmaya başlamışlardır veya daha kesin olmak üzere başka değerlendirme biçimleri bizzat hukuki yargılama tarzının içine dahil olmuştur ve bunlar yargılamanın esas kurallarını değiştirmişlerdir. Orta çağın hiç de kolay olmayan ve yavaş yavaş geliştiği büyük soruşturma usulünden beri yargılamak bir suçun gerçekliğini ortaya koymak, failini belirlemek bu kişiye yasal bir yaptırım uygulamaktı. İhlalin bilinmesi, sorumlunun bilinmesi, yasanın bilinmesi bir yargının gerçek üzerinde temellenmesini sağlayan üç koşuldu. Oysa ceza yargılamasının içine şimdi tamamen başka bir gerçeklik sorusu dahil olmuştur. Artık yalnızca olay saptanmış mıdır ve bir suç oluşmakta mıdır diye sorulmamakta bu olay nedir, bu şiddet ve cinayet nedir? Bunu hangi gerçeklik düzeyine veya alanına dahil etmek gerekir? Bu bir düş kurma, bir psikolojik tepki, bir çılgın anımıdır yoksa bir ahlak bozukluğu mudur diye sorulmaktadır artık yalnızca bunun faili kimdir diye sorulmamakta aynı zamanda bunu meydana getiren nedensel süreç işe nasıl dahil edilmelidir failin bu süreç içindeki yeri nedir köken nedir işgüdü bilinç dışı ortam kültür diye sorulmaktadır artık yalnızca bu ihlalin yaptırımı hangi yasada yer almaktadır diye sorulmamakta aynı zamanda en uygun çözüm hangisidir Öznenin gelişimi nasıl öngörülebilir? En kesin olarak hangi şekilde ıslah edilebilir diye sorulmaktadır. Bireye ilişkin olarak değerlendirmeye, teşhise, öngörüye, kurallara yönelik bir yargılama, ceza yargılamasının bütün yapısının içine yerleşmiştir. Hukuki mekanizma tarafından aranan bir başka gerçek daha bu alana dahil olmuştur. Birincisiyle iş içe geçmiş olan bu gerçek, suçun doğrulanmasını garip bir bilimsel, hukuki kompleks haline getirmektedir. Anlamlı bir olgu. dellik sorununun ceza uygulaması içindeki gelişme biçimi. 1810 tarihli yasada yalnızca 64. maddenin bir hükmü olarak yer almaktaydı. Öte yandan bu hüküm, eğer yasayı ihlal eden kişi eylem sırasında delilik durumundaysa ne suç ne de kabahat bulunduğunu belirtmekteydi. Demek ki deliliğin saptanması bir eylemi suç olarak nitelendirmekten çıkarabilmekteydi. Failin deli olması... Halinde yaptığı işin ağırlığı azalmıyor ve cezasını da bu nedenden ötürü hafifletilmesi gerekmiyordu. Suçun kendisi ortadan kalkıyordu. Demek ki bir kişiyi aynı anda deli ve suçlu olarak ilan etmek mümkün değildi. Bu durum yargılama sürecini durduruyor ve adaletin eğilimin faili üzerindeki müdahalesini ortadan kaldırıyordu. Yalnızca deli olmasından kuşku duyulan suçlunun incelenmesinin değil, aynı zamanda bu incelemenin etkilerinin de mahkemenin kararından önce ve onun dışında olması gerekiyordu. Oysa 19. yüzyıl mahkemeleri 64. maddenin anlamı konusunda çok erkenden yanılgıya düşmüşlerdi. Yargıtay'ın delilik halinin ne hafif bir cezaya ne de beraate yol açacağını, yalnızca davanın düşmesine neden olacağını hatırlatan birçok kararına rağmen mahkemeler bizzat hükümlerinin içine delilik sorusunu katmışlardır. Hem deli hem de suçlu olunabileceğini kabul etmişlerdir. Ne kadar fazla deli olunursa o kadar az suçlu olduğunu düşünmektedirler. Kuşkusuz suçludur ama cezalandırılmaktan çok kapatılması ve tedavi edilmesi gerekmektedir. Tehlikeli bir suçludur çünkü göze görünür bir şekilde hastadır vesaire. Ceza yasası açısından bunların hepsi de hukuki saçmalıklardı. Fakat iştihat ile bizzat yasamanın izleyen 150 yıl boyunca hızlandıracakları bir gelişmenin hareket noktası burada yer almaktaydı. Daha 1832 reformu hafifletici nedenleri devreye sokarak kavramın bir hastalığın derecelerine veya bir yarı deliliğin biçimlerine göre basamaklandırılmasına izin vermekteydi. Ve ağır ceza mahkemelerinin bazen asliye ceza mahkemelerine kadar yaygınlaşan psikiyatri alanında bir bilir kişiye konusundaki Genel uygulamaları, mahkeme kararının her zaman yasal yaptırımlara uygun olarak formüle edilmesine rağmen az veya çok gizli bir şekilde olmak üzere normallik yargıları, nedensenlik bağlantıları, muhtemel değişiklik değerlendirmeleri suçluların geleceği konusundaki tahminler içerdiğini göstermektedir. Bu işlemlerin iyi dayanakları olan bir yargılamaya dıştan katıldıklarını söylemek hata olacaktır. Bunlar kararın oluşma süreciyle doğrudan bütünleşmektedirler. 64. maddenin ilk anlamına göre deliliğin suçu ortadan kaldırmasını yerine şimdi her suç ve limitte de her yasa ihlali meşru bir kuşku olarak ama aynı zamanda talep edilebilecek bir hak olarak delilik veya hiç değilse anormallik varsayımını taşımaktadır ve mahkum eden veya beraat ettiren karar Yalnızca bir suçluluk yargılaması, yaptırımı uygulayan yasal bir karar olmakla kalmamakta, kendi içinde bir normallik değerlendirmesi ve mümkün bir normalleştirmeye yönelik teknik bir hüküm taşımaktadır. Günümüz yargıcı, hakim veya jüri üyesi, yargılamaktan çok daha başka bir şey yapmaktadır. Ve artık yargılamak da tek başına değildir. Ceza usulünün uygulanması ve cezanın infazı sırasında koskoca bir dizi ek kararın kaynaşması vardır. Ama yargılamanın çevresindeki küçük adaletlerin ve paralel yargıçların sayıları artmıştır. Uzmanlar, psikiyatrlar ve psikologlar, infaz yargıçları, eğitmenler, ceza yönetim memurları yasal cezalandırma yetkisini parçalara ayırmaktadırlar. Sanki bunlardan hiçbiri yargılama hakkını gerçekten paylaşmıyormuş gibidir. Sanki bunların bazılarının karardan sonra mahkeme tarafından saptanan cezayı infaz etmekten başka bir yetkileri yokmuş ve özellikle de geriye kalanları, uzmanlar bir yargıda bulunmak için değil de, yargıca kararlarında yardımcı olmak üzere müdahale ediyormuş gibidir. Fakat mahkeme tarafından tanımlanan cezaların ve güvenlik tedbirlerinin mutlak olarak belirlenmediği andan itibaren, bu hükümlerin süreç esnasında değiştirilebilir hale gelmesinden itibaren, mahkumun yarı serbest konuma getirilmeye veya şartlı tahliyeye layık olup olmadığına karar verme hakkının, yargılamayı yapan hakimlerin dışındaki kişilere bırakıldığı, bunların cezaya son verebilir hale geldikleri andan itibaren, Yasal cezalandırma mekanizmaları onlara verilmiş olmakta ve durum onların değerlendirmelerine terk edilmektedir. Bunlar yardımcı yargıçlardır ama gene de yargıçtırlar. Yıllardan beri cezaların infazı ve bunların bireyleri uyarlanması çerçevesinde gelişen tüm aygıt hukuki karar süreçlerini yavaşlatmakta ve karar almayı mahkeme ilamının çok uzaklarına kadar götürmektedir. Psikiyatri uzmanlarına gelince, bunlar yargıda bulunmayı kendilerine istedikleri kadar yasaklasınlar, 1958 genelgesinden beri cevap vermek zorunda oldukları 3 soru bir incelensin, sanık, tehlikeli bir durum arz etmekte midir? Ceza yaptırım uygulanabilecek durumda mıdır? Tedavi edilebilir ve uyum sağlayabilir durumda mıdır? Bu soruların ne 64. maddeyle ne de sanığın eylem esnasındaki muhtemel deliliyle bir ilişkileri vardır. Bunlar sorumluluk terimleri içinde yer alan sorular değillerdir. Yalnızca infaz yönetimini, onun gerekliliğini, yararını, mümkün etkinliğini ilgilendirmektedirler. Bu sorular ancak şöylesine bir kodlanmış durumdaki bir kelime hazinesi içinde. Tımarhane'nin hapishaneden daha iyi olup olmadığını, kısa mı yoksa uzun süreli bir hapsetmenin mi daha iyi olacağını, tıbbi bir tedavinin mi yoksa güvenlik önlemlerinin mi daha iyi olacağını işaret etmeyi olanak vermektedirler. Psikiyatrin ceza alanındaki rolü nedir? Sorumluluk konusunda bilir kişi değil de cezalandırma işinde danışman olmaktadır. Söz konusu kişinin tehlikeli olup olmadığını, ona karşı nasıl korunulacağını, onu değiştirmek üzere nasıl müdahale edileceğini, azarlamanın mı yoksa tedavi etmenin mi daha iyi olacağını söyleme işi ona aittir. Psi gerçek bilir kişilik tarihin iyice başlangıcında yasayı ihlal eden kişinin yaptığı eylemdeki özgürlük payına ilişkin gerçek önermeler formülü etmek durumunda olmuştur. Şimdi ise tıbbi hukuk tedavi adı verilebilecek konuda bir hüküm ilham etmesi söz konusudur. Özetleyelim, yeni ceza sisteminin 18. ve 19. yüzyılların büyük ceza kanunları tarafından tanımlananı işler hale gelmesinden beri bütüncül bir usul süreci yargıçları suçlardan başka bir şey yargılamaya yöneltmiştir. Kararlarında yargılamaktan başka bir şey yapmaya yönelmişlerdir ve yargılama erki bir kesimi itibariyle yasa ihlali yargılayan yargıçlarınkinden başka kararlara aktarılmıştır. Bütün cezai işlem hukuk dışı unsurlar ve kişileri bünyesine almıştır. Bunda olağanüstü bir şey olmadığı hukukun kendine yabancı unsurları yavaş yavaş özümlemesinin onun kaderi olduğu söylenecektir. Ama modern ceza adaleti alanında bir nokta kendine özgüdür. Eğer modern ceza adaleti kesimi bu kadar çok hukuk dışı unsuru yükleniyorsa da bu onları hukuki olarak nitelemek ve onları yavaş yavaş yalnızca ceza erkili bütünleştirmek için olmamaktadır. Tamamen tersine bu. Onları cezai işlem içinde hukuki olmayan unsurlar olarak işletmek üzere olmaktadır. Bu, bu işlemin yalnızca yasal bir cezalandırma olmasından kaçınmak için olmaktadır. Tabii ki bir karar veriyoruz fakat bunun kökeninde istenildiği kadar bir suç bulunsun gördüğünüz gibi bu karar bizim için bir suçluyu tedavi etmenin bir yolu gibi işlev görmektedir. Cezalandırıyoruz ama bu bir ifade biçimidir. Aslında bir tedavi sağlamak istiyoruz. Bugün ceza adaleti ancak bu kendinden başka olan şey yapılan sürekli atıfta hukuki olmayan sistemleri sürekli olarak katılmayla işlemekte ve kendini meşrulaştırmaktadır. Bu yeniden nitelemeye bilgi yoluyla bağlanmıştır. Böylece cezaların artan yumuşamasının altında onların uygulama noktalarının bir kaymasını saptamak mümkündür. Ve bu kayma boyunca koskoca bir yeni nesneler alanı, koskoca bir yeni hakikat rejimi ve ceza adaletinin uygulanması konusunda şimdiye kadar hiç görülmemiş bir sürü rol ortaya çıkmaktadır. Bilimsel bir bilgi, teknikler, söylemler oluşmakta ve cezalandırma erkinin uygulanmasıyla iç içe geçmektedirler. Bu kitabın amacı modern ruhun ve yeni yargılama erkinin birbiriyle bağlantılı tarihini, yazalandırma erkinin desteklerini bulduğu, meşhurluk noktalarını ve kurallarını sağladığı, eskilerini yaydığı ve onun aşırı özgürlüğünü maskeleyen, bugünkü bilimsel, hukuki bütünün soy ağacını çıkartmak. Fakat bu modern ruhun yargı içindeki tarihi nereden itibaren yapılabilir? Hukuk veya ceza usulü kurallarının evrimiyle yetinilecek olursa, ortaklaşa arlıktaki değişmeyi kitlesel, dışsal, hareketsiz ve birinci bir olgu olarak, İnsanlığın bir gelişmesi veya insan bilimlerinin bir gelişmesi olarak değerlendirme tehlikesi bulunmaktadır. Durkheim'ın yaptığı gibi E. Durkheim, "The Ludic Revolution" penale. Ani Sosyoloji <gülüyor> 4, 1899 1900 Yalnızca genel toplumsal biçimlerin incelenmesi halinde ise cezaların yumuşamalarının ilkesi olarak bireyselleşme süreçlerini ortaya koyma telkesini taşımaktadır. Bunlar aslında daha çok yeni iktidar taktiklerinin ve bunların arasında da yeni ceza mekanizmalarının etkilerinden biridirler. Burada sunduğumuz inceleme dört genel kuralı uymaktadır. 1- Cezai mekanizmaları yalnızca baskıcı etkilerinin yalnızca yaptırma yönelik yanlarının üzerinde merkezlendirmemek. Onları ilk bakışta marjinal olsalar bile yol açabilecekleri tüm olumlu etkiler dizisinin içine yerleştirmek. Buna bağlı olarak cezalandırmayı karmaşık bir toplumsal işlev olarak ele almak. 2- Cezalandırma yöntemlerini yalnızca hukuk kurallarının sonuçları veya toplumsal yapıların göstergeleri olarak değil de iktidarın diğer usullerinin daha genel olan alın içinde kendi özgürlüklerine sahip teknikler olarak çözümlemek, cezalandırmanın üzerinden siyasal taktik açısını ele almak. 3. Ceza hukuku tarihini ve insan bilimleri tarihini kesişmeleri birine veya diğerine veyahut belki de her ikisine tercihe göre bozucu veya yararlı etki yapan iki ayrı dizi olarak almak yerine ortak bir maddesinin olup olmadığını ve bunların her ikisinin birden epistemolojik hukuki bir oluşum sürecine bağlı olup olmadıklarını aramak, kısacası iktidar teknolojisini cezalandırmanın ilkesi ve insanileşmesiyle insanın tanınmasına yerleştirmek. 4. Ruhun ceza adayeti sahnesine bu girişinin ve onunla birlikte koskoca bir bilimsel bilginin hukuki uygulama alanına katılmasının, bizzat gövdesi iktidar ilişkileri tarafından kuşatılmış olan bir tarz dönüşümünün etkisinin sonucu olup olmadığını aramak. Sonuç olarak, cezalandırma yöntemlerinin dönüşümünü, içinde iktidar ilişkilerinin ve nesne bağlantılarının ortak tarihinin okunabileceği bir beden siyasal teknolojisinden itibaren incelemek. Böylece iktidar tekniği olarak ceza yumuşamasının çözümlenmesi aracılığıyla aynı anda hem insanın, ruhun, normal veya anormal bireyin cezai müdahale nesneleri olarak suçu nasıl katladıklarını ve hem de kendine özgü bir tabi kılma tarzının, bilimsel statülü bir söylemin, Bilgin nesnesi olarak insanı nasıl ortaya çıkarttığı anlaşılabilir. Fakat ben bu yönde çalışan ilk kişi olduğum iddiasında değilim. Bu kitabın G. Deleuze ve F. Guattari ile birlikte yaptığı çalışmaya neler borçlu olduğunu atıflar veya dipnotlarla hiçbir şekilde ölçemem. R. Castel'in psikanalizmini de birçok sahipede zikretmem ve P. Nora'ya ne kadar borçlu olduğumu söylemem gerekirdi. Rushe ve Kersi büyük kitaplarından... G. Rushe ve O. Kirchheimer, Punishment and Social Structures, 1939 Belli sayıda esas atıp noktasını akıda tutmak mümkündür. Öncelikle cezalandırmanın her şeyden önce, eğer tamamen değilse suçları bastırmanın bir biçimi olduğu ve bu rol içinde toplumsal figürlere, siyasal sistemlere veya inançlara göre sert veya hoşgörülü olacağı, kefaret ödetmeye dönük olacağı veya bir telafi elde etmeye bağlı kalacağı, bireylerin takibine veya ortaklaşa sorumlulukların işe katılmasına yaslanacağı yanılsamasından kurtulmak gerekir. Yapılması gereken daha çok somut cezalandırma sistemlerini çözümlemek, onları yalnızca toplumun hukuki donanımının ne de temel ahlaki tercihlerin açıklayabildiği toplumsal olgular olarak incelemek, onları suçlara uygulanan yaptırımların tek unsuru olmadığı işleyiş alanına yeniden yerleştirmek, cezai tedbirlerin yalnızca bastırmaya, engellemeye, dışlamaya, yok etmeye olanak veren, olumsuz mekanizmalar olmadıklarını bunların desteklemekle yükümlü oldukları koskoca bir dizi olumlu ve yararlı dizgeye bağlı olduklarını göstermek ve bu yönde eğer yasal cezalar yasa ihlallerinin yaptırımları olarak gösterilmişlerse bunun karşılığı olarak ihlallerin ve bunların takibinin tanımı cezalandırma mekanizmalarını ve bunların işleyişlerini desteklemek için yapılmıştır. Rousseau ve Körsheimer çeşitli cezalandırma rejimlerinin etkilerine kaynaklık eden üretim sistemleri ile bu hat üzerinde ilişkilendirmişlerdir. Böylece köleci bir ekonomide cezalandırma mekanizmaları ek bir emek gücü sağlamak ve savaşlar veya ticaretle sağlananın yanı sıra sivil bir kölelik oluşturmak gibi bir role sahip olacaktır. ile ve para ile üretimin pek gelişmedikleri bir dönemle birlikte bedeni cezalarda ani bir artışa tanık olunacaktır. Örneklerin çoğu itibari beden ulaşılabilir tek mal varlığıdır. Islahane, genel hastane, spinhus veya rapius. Zorunlu çalışma ceza olarak çalışan manifaktürler ticari ekonominin gelişmesiyle ortaya çıkacaklardır. Fakat endüstriyel sistem serbest bir emek gücü piyasası talep ettiğinden zorunlu çalışmanın cezalandırma mekanizmaları içindeki payı. 19. yüzyılda azalacak ve onun yerine ıslah amaçlı bir hapiste tutma geçecektir. Hiç kuşkusuz bu katı korelasyona ilişkin olarak birçok itirazda bulunulabilir. Fakat herhalde bizim toplumlarımızda cezalandırma sistemlerinin belli bir beden ekonomi politiğinin içine yerleştirilmesi gerektiğine, bu sistemlerin şiddetli veya kanlı cezalara başvurmasalar bile hapseden veya ıslah eden yumuşak yöntemler kullandıklarında bile, Bedenin söz konusu olduğunu, bedenin ve güçlerinin yararının, yumuşak başlılığının ve boyun eğmesinin söz konusu olduğuna ilişkin şu genel konu akılda tutulabilir. Ahlaki fikirler veya hukuki yapılar tabanı üzerinde yer alan bir ceza tarihi yapmak kesinlikle meşrudur. Fakat acaba bu tarihi artık amaç olarak yalnızca suçluların gizli ruhunu hedeflemediklerini iddia etmelerinden sonra bir beden tarihi temeli üzerinde yapmak mümkün müdür? Tarihçiler beden tarihini el atalı uzun zaman olmuştur. Bedeni bir nüfus veya tarihsel bir patoloji alanında incelemişlerdir. Bedeni ihtiyaçların ve iştahların makamı, fizyolojik süreçlerin ve metabolizmaların yeri mikrof veya virüs saldırılarının hedefi olarak incelemişlerdir. Tarihsel süreçlerin, varoluşun tamamen biyolojik tabanı olarak kabul edilebilecek şeylere ne kadar bağlantılı olduklarını ve toplumların tarihinde basillerin dolaşımı veya ömür süresinin uzaması gibi biyolojik olayları hangi yerin tanınması gerektiğini göstermişlerdir karşe El Leroy Ladurie. immobile. Analez, Mayıs-Haziran 1976. Fakat beden aynı zamanda siyasal bir alanın içine de doğrudan dağılmış durumdadır. İktidarı ilişkileri onun üzerinde doğrudan bir müdahale meydana getmektedirler. Onu kuşatmakta, damgalamakta, terbiye etmekte, ona azap çektirmekte, onu işe koşmakta, törenlere zorlamakta, ondan işaretler talep etmektedir. Bedenin bu siyasal olarak kuşatılması, karmaşık ve karşılıklı ilişkilere göre onun ekonomik kullanımına bağlıdır. Bedenin iktidar ve egemenlik ilişkileri tarafından kuşatılmasının nedeni büyük ölçüde üretim gücü olmasından kaynaklanmaktadır. Fakat buna karşılık bedenin iş gücü olarak oluşması ancak onun bir tabiiyet ilişkisi içine alınması halinde mümkündür. Burada ihtiyaç aynı zamanda özenle düzenlenen, hesaplanan ve kullanılan siyasal bir araçtır beden ancak hem üretken beden hem de tabi kılınmış beden olduğunda yararlı güç haline gelebilmektedir bu tabi kılma durumu yalnızca ya şiddet ya da ideoloji araçlarıyla elde edilebilmektedir doğrudan ve fizik de olabilir güce karşı güç kullanılabilir maddi unsurlara yönebilir ama bu yüzden şiddete yönelik olmayabilir hesaplanmış, düzenlenmiş teknik olarak düşünülmüş olabilir ince olabilir ve ne silaha ne de teröre başvurabilir ama gene de Fizik düzlemde kalabilir. Yani tam olarak bedenin işleyişinin bilimi olmayan bir beden, bilgisi ve onları yenme yeteneğinden daha fazla bir şey olmak üzere onun güçlerine bir egemen olma olabilir. Bu bilgi ve bu egemen olma bedenin siyasal teknolojisi olarak adlandırılabilecek şeyi oluşturmaktadır. Bu teknoloji tabii ki dağınık, sürekli sistematik söylemler halinde nadiren formül edilmiş durumdadır. Çoğu zaman yamalı bohça gibidir. Çok dağınık usullerle aletleri devreye sokmaktadır. Sonuçlarının tutarlılığına rağmen çoğu zaman çok biçimli bir düzenlemeden ibarettir. Üstelik onun yerini ne belirli bir kurumun tarzı içinde ne de bir devlet aygıtı içinde belirlemek mümkündür. Bunlar ona başvurmakta, onun bazı süreçlerini kullanmakta, değerlendirmekte ve dayatmaktadırlar. Fakat bizzat kendisi mekanizmaları ve etkileri itibariyle tamamen başka bir düzeyde yer almaktadır. Bir bakıma aletlerin ve kurumların devreye soktukları ama geçerlik alanı bir bakıma bu büyük işleyişleriyle, maddilikler ve güçleriyle birlikte bizzat bedenler arasında yer alan bir iktidar mikrofiziği söz konusudur. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 64 Ayrım Zahnenin Doğuşu Michel Foucault Sayfa 64 Oysa bu mikrofiziğin incelenmesi, burada uygulanan iktidarın mülkiyet olarak değil de bir strateji olarak kabul edilmesini, iktidarın egemenlik etkilerinin bir sahiplenmeye değil de düzenlemelere, manevralara, taktiklere, tekniklere, işleyişlere bağlanmalarının onda elde tutulabilen bir ayrıcalıktan daha çok her zaman gergin, her zaman faaliyet halinde olan bir ilişkiler ağının keşfedilmesini, ona model olarak bir devir işlemini gerçekleştiren, sözleşme veya bir alanı ele geçiren fetihten çok, sürekli çarpışmayı almak gerekmektedir. Sonuç olarak bu iktidarın kendini tutmaktan çok icra edildiğini, egemen sınıfın kazanılmış veya muhafaza edilmiş ayrıcalığı değil de onun stratejik konumlarının bütünsel sonucu olduğunu kabul etmek gerekir. Egemen olunanların konumunun dışa vurduğu ve bazen de sürdürdüğü etki. Öte yandan bu iktidar ona sahip olmayanları yalnızca bir zorunluluk veya yasak zorunluluk veya yasaklama olarak uygulanmamaktadır. Onları kuşatmakta, Onların içinde ve onların uzantısından geçmektedir. Tıpkı onların ona karşı mücadelelerinde, onların üzerindeki mücadelelerinden destek aldıkları gibi, bu iktidarda egemen olanlardan destek almaktadır. Bunun anlamı, bu ilişkilerin toplumun iyice derinliklerine indiği, bunların devletin yurttaşlarla ilişkilerinde veya sınıflar arasındaki sınırda yerleşmedikleri ve bunların bireyler, bedenler, hareketler ve tavırlar, yasanın veya yönetimin genel biçimiyle yeniden üremekle yetinmedikleridir. Süreklilik varsa da nitekim bunlar bu biçim üzerinde koskoca karmaşık bir çarklar dizisine uygun olarak iyice eklemleşmektedirler. Benzerlik ve türdeşlik değil de mekanizmanın ve tarzın özgürlüğünün olduğudur. Nihayet bunlar tek bir anlam taşımamaktadırlar. Sayılamayacak kadar çok karşılaşma noktasının her birinin kendi çatışma, mücadele ve güç ilişkilerinde hiç değilse geçici olan tersine dönme tehlikesini taşıyan istikrarsızlık odaklarını tanınlamaktadırlar. Bu mikro iktidarların devrilmeleri demek ki ya hep ya hiç yasasına uymamaktadırlar. Bu devrilme aygıtların yeni bir denetimi veya yeni bir işleyişi veyahut kurumların bir tahribi tarafından bir kerede ebediyen geçerli olmak üzere kazanılmış durumda değildir. Buna karşılık bu yerleşmiş olaylardan hiçbiri içine hapsedildiği şebekenin tümünün üzerinde meydana getirdiği etkilerin dışında tarihin kapsamı içinde yer almamaktadır. Belki de bilginin ancak iktidar ilişkilerinin askeriye alındığı yerde olacağını ve bilginin ancak onun emirlerinin taleplerinin ve çıkarlarının dışında gelişebileceğini düşündüren koskoca bir gelenekten de vazgeçmek gerekmektedir. Daha çok iktidarın bilgi ürettiğini ve bunu yalnızca bilgiye yarandığı için teşvik ederek veyahut da yararlı olduğu için uygulayarak yapmadığının, iktidar ve bilginin birbirlerini doğrudan içerdiklerini, bağlantılı bir bilgi alanı oluşturmadan iktidar ilişkisi olamayacağını ne de aynı zamanda iktidar ilişkilerini varsaymayan ve oluşturmayan bir bilginin ve bilgi alanının olamayacağını kabul etmek gerekir. Demek ki bu, iktidar-bilgi ilişkilerini iktidar sistemlerine nazaran serbest olacak veya olmayacak bir bilgi öznesinden itibaren çözümlemek gerekir. Bunun tersine, bilen öznenin, Bilinecek nesnelerin ve bilme tarzlarının iktidar bilgi arasındaki bu karşılıklı temel kapsamların ve onların tarihsel dönüşümlerinin etkili olduklarını göz önüne almak gerekir. Kısacası iktidara yararlı olan veya ona ayak diriyen bir bilgi üretecek olan bilgi öznesinin faaliyeti değil de iktidar bilgi onları kat eden ve onları oluşturan mümkün bilgi biçimi ve alanlarını belirleyen süreçler ve mücadelelerdir. Bedenin siyasal olarak kuşatılmasının ve iktidarın mikrofizini çözümlenmesi, böylece şiddet, ideoloji zıtlığından, iktidara ilişkin olarak mülkiyet istiaresinden, sözleşme veya fetih modelinden vazgeçilmesini, bilgiye ilişkin olarak ilgili ile ilgisiz arasındaki zıtlıktan, bilgi modelinden ve öznenin önceliğinden vazgeçilmesini gerektirir. Kelimeye, peti ve çağdaşlarının 17. yüzyılda yükledikleri anlamdan farklı bir anlam yükleyerek, Siyasal bir anatominin düşünü kurmak mümkündür. Bu bir beden olarak kabul edilen unsurları, kaynakları ve güçleriyle birlikte bir devletin incelenmesi olmayacaktır ama küçük bir devlet gibi kabul edilen bedenin ve çevresinin de incelenmesi olmayacaktır. Bu siyasal anatomide siyasal beden, insan bedenlerini kuşatan ve onları bilgi nesleri haline getirerek tabi kılan iktidar ve bilgi ilişkilerini silah, menzil, iletişim yolu ve destek noktası olarak hizmet eden maddi ve teknik unsurların bütünü olarak ele alınacaktır. Söz konusu olan yazalandırma tekniklerini ister azap çektirme ayini içinde bedeni ele geçirsinler, ister ruha hitap etsinler, bu siyasal bedenin tarihin içine yerleştirmektir. Cezalandırma uygulamalarının hukuki teorilerinin sonucu olmaktan çok siyasal anatominin bir bölümü olarak ele almaktır. Kantaroids The King's Two Bodies 1959 Eskiden kralın bedenine ilişkin dikkat çekici bir çözümleme yapmıştır. Orta çağda oluşmuş olan hukuki teolojiye göre bu çifte bir bedendir. Çünkü doğan ve ölen geçici unsurun dışında zaman boyunca yerli yerinde kalan ve krallığın fizik ama buna rağmen el gelmeyen nitelikteki dayanağı olan bir unsuru daha içermektedir. Başlangıçta İsa modeline yakın olan bu ikiliğin çevresinde bir kutsal yazılar bütünü, Monarşiye ilişkin siyasal bir teori, kralın kişisini ve tacın taleplerini hem birbirlerine ayıran hem de birbirlerine bağlayan hukuki mekanizmalar ve taş giydirme, cenaze törenleri, boyun eğme törenlerinde en güçlü anlarına kavuşan koskoca bir ayinsel çerçeve örgütlemiştir. Diğer kutba ise mahkumun bedeninin konulması düşünülebilir. Onun da kendi hukuki statüsü vardır. Kendi törensel çerçevesini yaratmakta ve koskoca bir teorik söyleme yol açmaktadır. Hükümdarın kişisini ilgilendiren daha fazla iktidarı kurmak için değil de bir cezaya maruz bırakılanları dengeleyen daha az iktidarı şifrelemek için yapılmaktadır. Mahkum, siyasal alanın en karanlık bölgesinde kralın simetrik ve tersine döndürülmüş resmini çizmektedir. Kantarov ise bir saygı belirtisi olarak mahkumun en küçük bedeni denilebilecek şeyi çözümlemek gerekir. Eğer iktidar erki kralın çepesinde bedenin çift hale gelmesine yol açıyorsa, mahkumun tabi kılınmış bedeni üzerinde icra edilen ek iktidar, Başka bir tipten çift hale gelmeye yol açmamış mıdır? Bir beden olmayan mablinin dediği gibi bir ruh ile çift hale gelme. Cezalandırma iktidarının bir mikrofiziğinin tarihi bu durumda modern ruhun bir soy ağacı veya soy ağacının bir parçası olacaktır. Bu ruhta bir ideolojinin toplumsal kanıtlarının yerine beden üzerindeki belli bir iktidar teknolojisinin güncel bağlantısı görülecektir. Ruhun bir yanılsama ve ideolojik bir etki olduğunu söylememek gerekir. Onun var olduğunu, bir gerçekliğe sahip olduğunu, cezalandırılanlar üzerinde daha da genel olarak gözetim altında tutulanlar, terbiye ve ıslah edilenler, dililer, çocuklar, okullular, sömürge halkları üzerinde bir üretim aracının üzerinde sabitleştirilen ve tüm varoluşları boyunca denetlenenler üzerinde uygulanan bir iktidarın işleyişi aracıyla bedenin çevresinde, yüzeyinde, içinde, sürekli olarak üretildiğini söylemek gerekir. Bu ruhun tarihsel gerçekliği, Hristiyan ilahiyatı tarafından temsil edilen ruhun tersine, suçlu ve cezalandırılabilir olarak değil de, daha çok ceza verme, gözetim altında tutma, cezalandırma ve zorlama usullerinden ötürü doğmaktadır. Bu gerçek ve bedensiz ruh, özde değildir. Belli tipten bir iktidarın etkileriyle bir bilginin atıf çerçevesinin eklemleştikleri unsur, İktidar ilişkilerinin mümkün bir bilgiye yer verdikleri ve bilginin de iktidarı etkilerin taşıdığı ve güçlendirdiği dişli düzenidir. Bu gerçeklik, atıf üzerinde çeşitli kavramlar kurulmuş ve çözümleme alanları oluşturulmuştur. Psike, öznellik, kişilik, bilinç vesaire. Gene onun üzerinde teknikler ve bilimsel söylemler inşa edilmiştir. Ondan hareketle Humaizma'nın ahlaki taleplerine geçerli kazandırılmıştır. Fakat bu konuda yanılmamak gerekir. İlahiyatçıların yanılsaması olan ruhun yerine bilginin veya felsefi düşüncenin veyahut teknik müdahalenin nesnesi olan gerçek bir insan ikame edilmemiştir. Bize sözü edilen ve özgürleştirmeye davet edilen insan, çoktan biri bizatihi kendinden daha derin bir tabi kılmanın sonucudur. Bir ruh, onda ikamet etmekte ve onu, kendi de bizatihi iktidarın beden üzerinde uyguladığı egemenlik içinde bir parça olan varoluşa taşınmaktadır. Bir siyasal anatominin sonucu ve aleti olan ruh, Bedenin Hapishanesi Olan ru. Genel olarak cezaların ve hapishanenin bir beden siyasal teknolojisinin içinde yer almasını bana tarihten çok şimdiki zaman öğretmiştir. Şu son yıllar esnasında dünyanın hemen her yerinde hapishane ayaklanmaları meydana gelmiştir. Bunların hedefleri, parolaları, cereyan ediş tarzları kesinlikle paradoksal bir yana sahip olmuşlardır. Bunlar geçmişi bir yüzyıldan daha fazla gerilere giden koskoca bir fizik yoksunluğa karşı olan ayaklanmalardır soğuğa karşı, boğulmaya ve üst üste yığılmaya karşı, sıvası dökük duvarlara karşı, açlığa karşı, dayağa karşı. Ama bunlar aynı zamanda model hapishanelere, sakinleştiricilere, tecrite, tıbbi veya eğitsel hizmete de karşı olmuşlardır. Bunlar amaçları yalnızca maddi olan ayaklanmalar mıdır? Hem sefalete, hem konfora, hem gardiyanlara, hem de psikiyatrlara karşı olan çelişkili isyanlar mıdır? Aslında bütün bu hareketlerde söz konusu olan tıpkı hapishanenin 19. yüzyılın başından beri ürettiği, şu sayılamayacak kadar çok söyleyebilir de söz konusu olduğu gibi beden ve maddi nesnelerdi. Bu söylegileri ve bu isyanları, bu anıları ve bu sövgüleri taşımış olan şey tamamen şu küçük, şu önemsiz maddiliklerdi. İsteyen burada yalnızca körlemesine talepler görebilir veya yabancı stratejilerden kuşkulanabilir. Söz konusu olan kesinlikle bedenler düzeyinde bizzat hapishanenin bedenine karşı olan bir isyandı. Gündemdeki konu hapishanenin aşırı kaba ve aşırı arındırılmış, aşırı ilkel veya aşırı gelişkin çerçevesi değildi. İktidarın aleti ve vektörü olması ölçüsünde onun maddiliğiydi. Ruh teknolojisinin, eğitimcilerin, psikologların ve psikiyatrların ki onun araçlarından birinden ibaret olması gibi iyi bir nedenden ötürü ne örtmeyi ne de telafi etmeyi başaramadığı iktidarın beden üzerindeki şu teknolojisinin tamamıydı. Ben kapalı mimarisi içinde bir araya getirdiği bedene yönelik tüm siyasal kuşatmalarla birlikte işte bu hapishanenin tarihini yapmak isterim. Tam bir anakronizmadan ötürü mü? Eğer bu sözden geçmişin tarihini şimdinin terimleri yapmak anlaşılırsa hayır. Eğer şimdinin tarihini yapmak anlaşılırsa evet. Hapishane doğuşunu yalnızca Fransız ceza sistemi içinde inceleyeceğim. Tarihsel gelişmelerdeki ve kurumlardaki farklılıklar yazarın ayrıntıya girme ödevini çok ağırlaştıracaklar ve bütünsel olguyu kurma girişimini aşırı şematik hale getireceklerdir. İkinci ayrım, azap çektirmenin görkemi. 1670 kararnamesi ceza uygulamasının genel biçimlerinin devrime kadar hükme altında tutmuştur. Hükme bağladığı cezaların hiyerarşisi şöyledir. Ölüm, konunun kanıt gerektirmesiyle birlikte sürekli kürek, kamçılama, suçunu herkesin önünde itiraf etme, sürgün. Demek ki fizik cezaların payı büyüktür. Öfler, suçların cinsi, mahkumların statüleri bu cezaları daha da çeşitlendirmektedir. Doğal ölüm cezası her tür ölümü içerir. Bazıları asılmaya, diğerleri de elleri kırıldıktan veya dilleri kesildikten veyahut delindikten sonra asılmaya mahkum edilebilirler. Diğer bazıları doğal ölüme kadar organlarının kopartılmasına, başkaları boğulmaya ve sonra da organlarının kopartılmasına, başkaları canlı canlı yakılmaya, başkaları önce boğulup sonra yakılmaya, diğer bazıları dilleri kesildikten veya delindikten sonra diri diri yakılmaya, diğer başkaları dört at tarafından çekilmeye, başkaları kafalarını kesilmesine son olarak da diğer bazıları kafaları kırılmaya mahkum edilebilirler. Shea Sologets, Treaty des Crimes 1762 sayfa 169-171 ve Sola Gates, sanki gerçeklenmiş gibi kararnamenin sözünü etmediği hafif cezaların da bulunduğunu eklemektedir. Saldırıyı uğrayan kişinin tatmin edilmesi, uyarı, kınama, bir süre için hapsetme, bir yerde bulunmasının engellenmesi ve nihayet parasal cezalar, nakdi ceza veya müsaadele. Ancak bu konuda yanılmamak gerekir. Bu dehşet takım taklabatıyla cezaların gündelik uygulanışı arasındaki açıklık büyüktür. Asıl azap çektirmeler en sık rastlanılan cezalar olmanın uzağında kalmaktadırlar. Klasik cezağının verdiği cezaların içinde ölüm kararlarının oranı bugün bize kuşkusuz büyük olarak gözükmektedir. Châtellet'in 1755-1785 dönemindeki kararlarının %9 ila 10'u idam cezası içermektedir. Tekerlek, darağacı veya odun yığını. P. Petrov için makalesi. In Crime et Criminalité en France. 17 ve 18. Siklis 1971 sayfa 226 UD Flandre Parlamentosu 1721-1730 arasında verdiği 260 karardan 39'unda idam kararı vermiştir. Ve 1781-1790 arasında 500 karardan 26'sı. P. Dorikurt, le criminalité et la repressione. Parlament De Flandre 1721 1790 1912. Fakat mahkemelerin ya çok ağır bir şekilde cezalandırılan yasa ihlallerini takip etmeyi reddederek ya da suçun nitelenmesini değiştirerek yasalaca öngörülen sertlikleri azaltmak için birçok yol buldukları, bazen de bizzat krallık iktidarının çok katı bir kararnamenin uygulanmamasını bildirdiğini unutmamak gerekir. Korsörün serserilere ilişkin 3 Ağustos 1764 bildirgesine dair olarak işaret ettiği buydu. Memoria Expozitif, BN, MS, 8129, FOL, 128, 129. Mahkumiyet kararlarının çoğu her halükarda sürgüne veya para cezasına yönelik olmaktaydı. Çatalet'inki gibi bir iştihadın içinde burada nispeten ağır suçlara bakılmaktaydı. Sürgün 1755-1785 arasında verilen cezaların yarısından fazlasını meydana getirmiştir. Öte yandan bu Bedeni olmayan cezaların büyük bir bölümüne bir azap çektirme boyutu içeren cezalar eklenmekteydi. Teşhir, kaza bağlama, pranga, kamçı, damgalama, bu ilaveler küreğe veya kadınlar için bunun eşdeğerlisini hastaneye kapatma mahkum edilenler için kuraldı. Sürgünden önce çoğu zaman teşhir ve damgalamaya başvurulmaktaydı. Para cezasına bazen kamçalama eşlik etmekteydi. Azap çektirme yalnızca törensel idam infazında değil, aynı zamanda bu ilave biçimi altında olmak üzere cezalandırma içinde sahip olduğu anlamlı yeri belli etmekteydi. Biraz ciddi, her ceza kendiyle birlikte azap çektirmeye ilişkin bir şey getirmek zorundaydı. Azap nedir? Jakort, dayanılması az veya çok olanaksız olan, acı veren, Bedeni ceza demekte ve şunu eklemekteydi. İnsanların hayal gücünün genişliğinin, barbarlığı ve gadarlığı bu hale getirmiş olması açıklanamaz bir olgudur. Ensiklopediya azap maddesi. Belki açıklanamazdır ama kesinlikle kural dışı ve bahşi değildir. Azap çektirme bir tekniktir ve yasasız bir öfkenin azgınlığıyla özdeşleştirilmemesi gerekir. Öncelikle kesin olarak ölçülemese bile en azından değerlendirilebilen, kıyaslanabilen ve hiyerarşik hale getirilebilen belli bir miktarda acı üretmelidir. Ölüm sadece yaşama hakkından mahrum bırakma olmaması ve hesaplı bir acı çektirmenin basamaklarının fırsatı ve sonu olması ölçüsünde azaptır. Kafa kesmeden bütün bu acılar tek bir harekete indirgenmektedir. Azabın sıfır derecesi, asılmadan, odun yığını üzerinde yakılmadan ve üzerinde uzun süre can tekerlekten geçerek onları adeta sonsuza taşıyan bedenin parçalanmasına varana kadar ölüm-azap hayatı binlerce ölüme bölerek ve varoluşun sonu ermesinden önce the most exquisite agonist'i elde ederek terim OLIF'e aittir. NSA to Prevent Capital Crimes 1731 onu acı içinde tutma sanatıdır. Azap çektirme koskoca bir niceliksel acı sanatı üzerinde yer almaktadır. Ama bundan da fazlası vardır. Bu üretim fırala bağlanmıştır. Azap çektirme bedene saldırı tipini, acının niteliğini, yoğunluğunu, uzunluğunu, suçun ağırlığıyla, suçlunun kişiliğiyle, kurbanlarının mertebesiyle ilişkilendirmektedir. Bunun hukuki bir kodu vardır. Yaza azap çektirmeye yönelik olduğunda bedenin üzerinde rastlantı ile veya blok halinde inmemektedir. Ayrıntılı kurallara uygun olarak hesaplanmıştır. Vurulan kamçı sayısı, kızgın demirin basılacağı yer, odun yığını veya tekerlek üzerindeki can çekişmenin uzunluğu. Mahkeme, işkence gören kişinin ölüme terk edilme yerine hemen boğulmasına mahal olup olmadığını ve bu merhamete yönelik hareketin ne kadar zaman sonra olması gerektiğini karar vermektedir. Uygulanacak sakatlamanın tipi, el kesme, dil veya dudak delme. Bütün bu çeşitli unsurlar cezaları artırmakta ve bunları mahkemesine veya suçuna göre birbirleriyle birleştirmektedir. Rossi, yasa haline getirilmiş Dante şiiri demekteydi. Her halükarda uzun bir fizik cezai bilgi. Azap çektirme bunun dışında, ayinsel bir çerçevenin içinde yer almaktadır. Cezalandırma ibadetinin bir unsurudur ve iki talebe cevap vermektedir. Kurbanın nazaran belirleyici olmalıdır. Bu uygulamanın kurbanı olan kişiyi, ya beden üzerinde bıraktığı yara iziyle, ya onu eşlik eden gösterişle lekelemeye yöneliktir. Azap çektirme, suçu temizlemek gibi bir işleve sahip olsa bile bir uzlaşma sağlamamaktadır. Bizzat mahkumun bedeninin çevresine, daha doğrusu üzerine silinmeyecek işaretler çizmektedir. İnsanların belliği hiç değilse teşhirin, kaza bağlanmanın, usulüne uygun olarak seyredilen işkence ve acının anısını koruyacaktır. Ve onu dayatan adalet çepesinden azap çektirme parlak olmalı, herkes tarafından fark edilmeli ve biraz da bir zafer olarak algılanmalıdır. İcra edilen şiddetin aşırılığı, bizzat onun şanının parçalarından biridir. Yakılan cesetler, rüzgara savrulan küller, kaldırım taşları üzerinde sürüklenen, yol kenarında teşhir edilen vücutlar. Adalet bedeni, mümkün her acının ötesine de takip etmektedir. Ceza amaçlı azap çektirme, her bedeni cezai kapsamına almamaktadır. O, farklaştırılmış bir acı üretimi, kurbanların damgalanmaları ve ceza veren iktidarın dışa vurumu için düzenlenmiş, ayinsel bir çerçevedir. Ve hiç de ilkelerini unutarak tüm ihtimalini kaybeden biri adaletin öfke bunalımının ürünü değildir. Azap çektirmenin aşırılıklarının içinde koskoca bir iktidar ekonomisi yer almaktadır. Azap çektirilen beden öncelikle suçun gerçekliğini gün ortasında üretmek zorunda olan yargısal tören çerçevesinin içinde yer almaktadır. İngiltere'nin meydana getirdiği büyük istisnanın dışında birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Fransa'da da tüm ceza usulü, karar aşamasına kadar gizli kalmaktaydı. Yani yalnızca halka değil, aynı zamanda bizzat sanığa da gizli kalmaktaydı. Bu usul o olmadan veya en azından onun ithamı, yüklemeleri, tanıklıkları, kanıtları bilmesine olanak olmadan cereyan etmekteydi. Cezai adalet düzeninde bilgi, takibatı yapının mutlak ayrıcalığıydı. 1498 fermanı bilgi toplamaya ilişkin olarak olabildiğince özenle ve gizlice demekteydi. Bir önceki dönemin sertliğini özetleyen ve bazı noktalarda da güçlendiren 1670 kararnamesine göre sanığın usul sürecinin parçalarına dahil olması olanaksızdı. Muhbirlerin kimliğini bilmesi olanaksızdı. Tanıkları reddetmeden önce tanıklıkların yönünü bilmesi olanaksızdı. Kendi yanındaki doğrulayıcı olguları davanın sonuna kadar geçerli saydırtması olan haksızdı. İster usulü uyulup uyulmadığını gözetmek, ister savunmaya katılmak üzere bir avukat bulundurması olan haksızdı. Yargıç ise kendi cephesinden kimlikleri gizli tutulan muhbirleri kabul etmek, davanın cinsini sanıktan saklamak, onu aldatarak suçlamak, imanlardan yararlanmak hakkına sahipti. 18. yüzyıla kadar sanığı aldatmaya yönelik sorgulamalar esnasında yargıcın sahte vaatlere, yalanlara, çift anlamlı sözlere başvurmasının meşru olup olmadığı üzerinde uzun uzadıya tartışılmıştır. Adli kötü niyete ilişkin koskoca bir vicdani ilahiyat. Tek başına ve tamamen müktedir bir durumda olmak üzere sanığı kuşattığı bir gerçek oluşturmaktaydı. Ve yargıçlar bu gerçeği yazılı raporlar ve parçalar halinde tamamen oluşmuş bir biçimde yer almaktaydılar. Onlara göre yalnızca bu unsurlar kanıt oluşturmaktaydılar. Sanıkla kararların açıklanmasından önce yalnızca bir kere onu sorgulamak üzere karşılaşmaktaydılar. Usulün gizli ve yazılı olan biçimi, suçlar alanında gerçeğin belirlenmesinin hükümdar ve yargıçlar için mutlak bir hak ve yalnızca onlara ait bir güç olduğu ilkesini gönderme yapılmaktaydı. Ayrault, bu usulün esası itibariyle daha 16. yüzyılda yerleşik hale gelmiştir. Kökeninin, halkın olağan olarak yaptığı gürültü, patırtı ve alkışlardan duyulan korku, düzensizlik, tarafları ve hatta yargıçlara karşı şiddet ve taşkınlık olmasından duyulan korkudur. Kral, böylelikle cezalandırma hakkının içinde yer aldığı hükümden gücün hiçbir şekilde kalabalığa ait olamayacağını göstermek istemiştir. P. Ayrault, Lordi Formality et Instruction, Judi 1576, 1 ve 3. bölüm, 72 ve Loll, 73. Hükümdarın adaletinin karşısında bütün sesler kesilmek zorundadır. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 76. Hapishanenin doğuşu, Michel Foucault, sayfa 76. Fakat gizlilik, gerçeğin ortaya kurulması için bazı kurallar uymasını engellemiyordu. Hatta gizlilik sağlam bir cezai kanıtlama modelinin tanımlanmasını gerektiriyordu. Ortaçağ ortalarına kadar geri giden ama Rönesans dönemi hukucuları tarafından geniş ölçüde geliştirilmiş olan koskoca bir gelenek, kanıtların cins ve etkinliklerin ne olması gerektiğini hükme bağlamaktaydı. 18. yüzyılda bile aşağıdaki gibi ayrımlara hala düzenli olarak rastlanmaktaydı. Doğrudan, dolaysız veya meşru kanıtlar, örneğin tanıklıklar ve dolaylı, karineye dayalı yapay deliller... Kanıtlar Veyahut Aşikar Kanıtlar Önemli Kanıtlar Tam Olmayan Veya Hafif Kanıtlar Der Rus Traite De La Justice Criminal 1771-1 Sayfa 660 veyahut da olayın gerçekliğinden kuşku duyulmasına yer bırakmayan acil veya gerekli kanıtlar. Bunlar tam kanıtlardır. Örneğin, kuşku duyulması olanaksız iki tanığın sanığın elinde kınından çekilmiş ve kan bulanmış bir kılıç olduğu halde ölünün bulunduğu evden çıktığını gördüklerini iddia etmeleri. Sanığın ters bir kanıtla çürütmediği sürece inanılır olarak kabul edilebilen yakın belirtiler veya yarı tam kanıtlar. Olayı bizzat gören tek bir tanık veya bir cinayet öncesindeki tehditler gibi yarı tam kanıtlar. Son olarak da ancak insanların kanıtlarına dayalı olan uzak belirtiler veya yardımcı kanıtlar, halk arasındaki söylentiler, kuşkulu kişinin kaçışı, sorguya çekildiği zaman gösterdiği rahatsızlık vesaire. P.F. Muyart de Vujans Institute of Droid Criminal, 1757, sayfa 345-347. Öte yandan bu ayrımlar teknik inceliklerden ibaret değillerdir, işlemsel bir görevleri vardır. Çünkü öncelikle bu belirtilerden her biri kendi olarak ele alındığında ve soyutlanmış halde kaldığında belli bir tanımlanmış yargısal etki tipine sahip olabilir. Tam kanıtlar her mahkumiyete olanak vermektedirler. Yarı tam kanıtlar bedeni cezalara yol açabilirler ama bunlara dayanarak asla ölüm cezası verilemez. Tam olmayan ve hafif kanıtlar kuşkululuk hali karara bağlamaya, ona karşı daha geniş bir soruşturma açılmasına veya ona bir para cezası verilmesine yeterli olabilir. Gene çünkü bunlar aralarında belli hesaplama kurallarına göre birleşmektedirler. İki yarı tam kanıt bir tam kanıt edebilir. Çok sayıda olmaları ve uyuşmaları halinde küçük kanıtlar bir yarı tam kanıt oluşturmak üzere birleşebilirler. Fakat ne kadar çok olurlarsa olsunlar asla tek başlarına bir tam kanıtla eşdeğerli olamazlar. Demek ki birçok noktada kılıkırk yaran fakat birçok tartışmaya yer bırakan bir ceza aritmetiği vardır. Bir idam kararı vermek için yalnızca tam bir kanıtla yetinilebilir mi yoksa daha hafif başka göstergelerin de ona eşlik etmeleri gerekir mi? Yakın iki gösterge her zaman tam bir kanıtla eşdeğerli midirler? Bunlardan üç tanesi gerekmez mi veya bu ikisini uzak göstergelerle birleştirmek gerekmez mi? Acaba yalnızca bazı suçlar için, bazı koşullarda ve bazı kişilere nazaran, Örneğin, tanık bir serseri ise tanıklığı geçersiz sayılmakta, bunun tersine eğer önemli bir kişi veya evde işlenen bir suç için evin efendisi tanıksa bu tanıklık güçlenmektedir. Gösterge olabilen unsurlar var mıdır? Vicdan durumlarına göre ayarlanan bu aritmetiğin, hukuki bir kanıtın nasıl oluşturulacağını tanımlama işlevi vardır. Bu yasal kanıtlar sistemi bir yandan hakikati ceza alanında karmaşık bir sanatın sonucu haline getirmekte, yalnızca uzmanların bilebilecekleri kurallara uymakta ve buna bağlı olarak sır ilkesini güçlendirmektedir. Yargıcın tüm makul insanların sahip olabilecekleri kanaate sahip olması yetmez. Gerçekte az veya çok dayanağı olan bir kanaatten başka bir şey olmayan bu yargılama biçiminden daha hatalı bir şey olamaz. Ama öte yandan bu yasal kanıtlar sistemi yargıç için katı bir zorlamadır. Bu kralların olmaması halinde her mahkumiyet kararı gözüpek olacaktır ve sanığın suçlu olması gerçekte bir bakıma adaletsiz olacaktır. Pouliun du Parc, Principes du Droit, Franchise, Ceylon, Le Coutumes de Bretagne, 1767-1771, Cilt 11, Sayfa 112-113, Kareşi, A. Esmeyn, Historie de la Procedure, Criminal en Franks. 1882 sayfa 260-283. K. J. Mittermeier. Trade delle Preve. 1848 sayfa 15-19. Bir gün gelecek. Bu bu yargılama gerçeğinin kendine özgülü bir rezayet olarak gözükecektir. Sanki adalet ortaklaşa hakikat kurallarına uymak zorunda değilmiş gibi. Kanıtlamaya dayalı bilimlerde yarın bir kanıt için ne denilecektir? Geometrik veya cebirsel bir yarı kanıt ne olacaktır? G. Signo de Korevon, Esai, Sur, Usage, Usabus, Etle, Inconvenience, Döle, Torture, 1768, sayfa 63. Fakat yargısal kanıtın bu biçimsel zorlamalarının bilginin mutlak ve tekelci iktidarının bir iç düzenlemesi olduğunu unutmamak gerekir. Yazılı, gizli kanıtlarını oluşturmak üzere bazı kurallara tabi olan cezai bilgi toplama, gerçeği sanığın gıyabında üretebilen bir makinedir. Ve bu olgudan ötürü kesin hukuk açısından böyle bir şeye ihtiyacının olmamasına rağmen bu usul zorunlu olarak itirafa yönelecektir. İki nedenden ötürü. Çünkü öncelikle itiraf o kadar güçlü bir kanıt oluşturmaktadır ki ona başkalarını eklemenin, ne de göstergelerin zor ve kuşkulu işinin gerçekleştirilmesinin hiç gereği yoktur. İtiraf usulü içinde yapılmış olması halinde, iddia makamının başka kanıtlar sağlama yükünden, en azından en güçlerinden adeta kurtarmaktadır. Sonra da bu usulün tüm tek yanlı otorite tarafını kaybetmesi ve sanık üzerinde fiilen kazanılan bir zafer haline gelmesi için tek yol, gerçeğin tüm gücünü icra etmesi için tek yol, Suçlunun kendi suçunu kendi hesabına yüklenmesi ve bilgi toplama işlemi tarafından bilgince ve karanlık bir şekilde inşa edilmiş olanı bizzat imzalamasıdır. Bu gizli usulleri hiç sevmeyen Ayral'ın dediği gibi kötülerin adil bir şekilde cezalandırmaları için bu yetmez. Eğer mümkünse kendilerini yargılamaları ve mahkum etmeleri de gerekir. P. Ayral'de op cid, 1 1 bölüm 14 Yazılı olarak yeniden oluşturulan suçun içinde itiraf eden suçlu, yaşayan gerçek rolünü oynamış durumdadır. Suçlu, sorumlu ve konuşan öznenin eylemi olan itiraf, yazılı ve bir gizli bilgi toplamanın tamamlayıcı parçasıdır. Buna bağlı olarak bu Engizisyon tipinden usulün itirafla uyum içinde olması önem kazanmaktadır. İtirafın rolünün ikicikliği de buradan kaynaklanmaktadır. Bir yandan onu kanıtların genel hesaplamasına dahil etmeye çalışılmaktadır. Onun kanıtlardan birinden daha fazla bir şey olmadığı söylenmektedir. Evidenta'yı reyi değildir. Kanıtların en güçlüsü üste değildir. Mahkumiyete tek başına neden olamaz. Ek göstergelerin ve karinelerin ona eşlik etmeleri gerekir. Çünkü işlemedikleri suçları üstlenen birçok sanık görülmüştür. Demek ki yargıç eğer yalnızca suçlunun kuralına uygun itirafına sahipse ek araştırmalar yapmak zorundadır. Fakat öte yandan itiraf hangisi olursa olsun diğer her kanıta üstün gelir. Belli bir noktaya kadar onlara aşkındır. Gerçeğin hesaplanmasında bir unsur olan itiraf, aynı zamanda sanığın ithamı kabul ettiği ve kanıtlanmış olduğunu katıldığını belli eylemdir. Sanık olmadan gerçekleştirilen bir bilgi toplama işini iradi bir kabul haline dönüştürmektedir. Sanık, itiraf aracılığıyla cezai gerçeğin üretim ayini sürecinde bizzat yer almaktadır. Daha Orta Çağ hukukunun söylediği üzere itiraf olayı belli ve aşikarkılar. Bu ilk ikircikliğin üzerine bir ikincisi yerleştirmektedir. Çok güçlü bir kanıt olan mahkumiyet kararı için ancak birkaç ek göstergeye ihtiyaç gösteren bilgi toplama işini ve kanıtlama mekaniğini en düşük düzeyi indiren itiraf, böylece istenilen aranılan bir şey olmaktadır. Onu elde etmek için mümkün bütün zorlamalara başvurulacaktır. Fakat usul içinde yazılı bilgi toplamanın canlı ve sözel karşılığı ise onun. Cevabı bir itham edilen tarafın hakikileştirilmesi gibi ise o halde güvenceler ve formalitelerle donatılması gerekir. Uzlaşmaya ilişkin bir yanını korumaktadır. Bu nedenle kendiliğinden olması, yetkili mahkeme önünde yapılması, tamamen bilinçliyken yapılması, olanaksız şeyler içermemesi vesaire istenmektedir. Adli kanıt kataloglarında itiraf 12. ve 14. yüzyıllara doğru ortaya çıkmaktadır. Bernard de Pavi de yer almamakta ama Hustiemi'ste bulunmaktadır. Zaten kraterin formülü karakteristiktir. Aut legitime convictus aut sponte confessus. Ortaçağ hukukunda itiraf ancak yetişkin biri tarafından ve hasmin karşısında yapılması haline geçerliydi. Körşe J.P.H. Levi, Le hiyerarchie des pures dans the croit savant de moyen age, 1939. Sanık, itiraf aracılığıyla usule karşı yüklenime girmektedir. Toplanan bilgilerin altına imza atmaktadır. İtirafın bu çifte ikircikliği, kanıt unsuru ve bilgi toplamanın karşıtlığı, zorlama ve yarı iradi uyuşma yetkisi, klasik ceza hukukunun onu elde etmek için kullandığı iki büyük aracı açıklamaktadır. Sanıktan, sorgulanmasından önce istenilen yemin, buna bağlı olarak insanların ve Tanrı'nın adayeti karşısında, Yeminini bozma tehdidi altında kalmaktadır ve bu aynı zamanda ayinsel bir angajman eylemi olmaktadır. İşkence, bir gerçeğe sahip olmak üzere uygulanan fizik şiddet ama bu gerçeğin kınıt olabilmesi için daha sonra yargıçların önünde kendiliğindenmiş gibi her halükarda tekrarı gerekmektedir. İşkence 18. yüzyılın sonunda başka bir çağın barbarlığının kalıntısı gotik olarak suçlanan bir vahşetin işareti olarak gösterilecektir. İşkence uygulamasının kökeninin uzaklarda yer aldığı doğrudur. Tabii ki engizisyon ve hiç şüphesiz ondan da ötelerde kölelere çektirilen azaplar. Fakat işkence klasik hukukta bir iz veya bir leke olarak yer almamaktadır engizisyon tipinden ceza usulünün ithama yönelik sistemin unsurlarıyla tıka basa dolu olduğu, yazılı kanıtlamanın sözlü bir karşılığının bulunmak zorunda olduğu, yargıçlar tarafından düzenlenen kanıt tekniklerinin sanığa meydan okuyan işkence usullerine karıştığı, sanıktan gerektiğinde en şiddetli zorlamalarla yargılama usulü içinde iradi ortak rolünü oynamasını istenildiği, sonuç olarak gerçeğin iki unsurlu bir mekanizma ile adli yetkililer tarafından gizlice yürütülen soruşturma ve sanık tarafından ayinsel olarak gerçekleştirilen eylem, üretilmesinin söz konusu olduğu karmaşık bir ceza mekanizmasının içinde kesinlikle belirli bir yere sahiptir. Konuşan ve gerektiğinde acı çeken beden olan sanığın bedeni, bu iki mekanizmanın çarklarının birbirlerine uydurulmalarını sağlamaktadır. İşte bu nedenden ötürü, klasik ceza sistemi derinlemesine olarak ele alınmadıkça, işkenceye yönelik olarak çok az sayıda, Kökten eleştiri alacaktır. Bu eleştirilerin en ünlüsü, Nikola'ya ait olanıdır. Silla Torture Est Un Moyen Verifier Les Crimes 1682 Çoğu zaman basit temkinlik önerileri alacaktır. Sorgulama, gerçeğin bilinmesine ulaşma konusunda tehlikeli bir araçtır. Bu nedenden ötürü, yargıçlar buna iyice düşünmeden başvurmamalıdırlar. Bundan daha tek bir şey olamaz. Gerçek bir suçu saklayacak kadar soğukkanlı olan suçlular vardır. Masum olan bazıları ise böyle şeylere dayanamadıklarından işlemedikleri suçları itiraf etmektedirler. C.L. Ferrier Dictionary de Pratik 1740 Cilt 2 Sayfa 612 Buradan hareketle sorgulamanın işleyişini gerçeğin elde edilmesi olarak yeniden yerleştirmek mümkündür. Sorgulama öncelikle gerçeğine pahasına olursa olsun öğrenmenin bir biçimi değildir. Modern sorgulamaların zincirinden boşalmış işkencesi hiç değildir. Hiç kuşkusuz, gaddardır ama vahşi değildir. İyice tanımlanmış bir usule uyan, kurallara bağlı bir uygulama söz konusudur. Anlar, süre, kullanılan aletler, iplerin uzunluğu, ağırlıkların çekimi, köşe sayısı, sorgulayan yargıcı müdahaleleri, bütün bunlar çeşitli örflere göre özenle kurala bağlanmışlardır. Agusiu 1729'da Fransa'da uygulanan işkence araç ve kuralları konusunda bir araştırma yaptırmıştır. Bu Jolide Flory tarafından özetlenmiştir. Bn. Fonds Jolide Flory 258 S 322 328. İşkence çok titizlikle uygulanan adli bir oyundur ve bu niteliğinden ötürü engizisyon tekniklerinin ötesinde çeşitli eski iddia usulleri içinde geçerli olan işkencelere bağlanmaktadır. Adli deneyler, adli düello Tanrı Yargısı Sorgulama emrini veren yargıçla işkenceye tutulan kuşkulu kişi arasında adeta bir cins düelliği olmaktadır. İşkenceden geçen, patient, sabırlı, hasta, ameliyat olan, azap çektirilen kişi bu terimle ifade edilmektedir. Katılığı basamak basamak artan bir dizi deneyden geçmekte ve dayanarak başarmakta veya itiraf ederek başarısız olmaktadır. Azap çektirmenin ilk basamı, bu araçların seyredilmesiydi. Çocuklar ve 70 yaşından büyük ihtiyarlar için bu basamaktan öteye geçilmiyordu. Fakat yargıç işkenceyi kendi hesabına riske girmeden dayatamamaktadır. Ve bu yalnızca kuşkulu kişinin ölmesi tehlikesi değildir. Oyunun içine bir ödülü yani daha önceden topladığı kanıt unsurlarını katmaktadır. Çünkü kural sanığın dayanması ve itiraf etmemesi halinde yargıcın vazgeçmesini gerektirmektedir. İşkence gören kazanmıştır. Bunun sonucunda en ağır durumlar için sorgulamanın kanıtlar saklı olmak üzere yapılması adeti benimsenmiştir. Bu durumda yargıç işkenceden sonra topladığı kanıtları geçerli saymayı sürdürebilir. Kuşkulunun masumiyeti direnmesi sayesinde kanıtlanmış değildir ama bu zaferi sayesinde artık asla ölüme mahkum edilemeyecektir. Yargıç en önemlisi hariç bütün kozları elinde tutmaktadır. Omnia, Citra, Cicra. Mortem. Bu nedenden ötürü en ağır suçları işledikleri konusunda yeterli kanaat edilmiş olan kuşkulu kişilerin sorgulamaya sokulmaması konusunda yargıçlara öneride bulunulmaktadır. Çünkü eğer bu gibi kişiler işkenceye dayanmayı başarabilirlerse, yargıcın onlara hak etmelerine rağmen idam cezası verme olanağı olmayacak, bu di öyle de kaybeden taraf adalet olacaktır. Eğer kanıtlar herhangi bir suçluyu ölüme mahkum etmeye iseler Mahkumiyeti çoğu zaman bir yere ulaştırmayan geçici bir sorgulamanın kaderini ve rastlantısını terk etmemek gerekir. Çünkü ağır suçları dehşetli ve başat örnekler haline getirmek nihayette kamunun selametine ve yararınadır. Goudou Rousseau de la Combe, de Mariers Criminals 1741-503 bir gerçeği hızla ve inatla arama görüntüsü altında, klasik işkencede bir sınamanın kurala bağlı mekanizması yer almaktadır. Gerçeği ortaya koyacak fizik bir meydan okuma. İşkence gören kişi eğer suçluysa, çekeceği acılar adaletsiz olmayacaktır. Ama eğer masumsa, bu acılar onun suçtan arınmasının işaretleri olacaklardır. Acı, çarpışma ve gerçek işkence uygulaması içinde birbirlerine bağlıdırlar. Bunlar işkence görenin bedeni üzerinde ortaklaşa olarak iş görmektedirler. Gerçeğin sorgulama yoluyla aranması bir kanıtı ortaya çıkartmanın en ağır biçimidir. Gerçeği aynsel olarak üreten suçlunun itirafı fakat aynı zamanda çarpışma ve taraflardan birinin diğerine karşı kazandığı bir zafer olmaktadır. İtiraf ettirmek için yapılan işkence de sorgulama vardır. Ama aynı zamanda düello da vardır. Her şey bu konuda bir sorgulama eylemiyle bir ceza unutur birbirlerine karışıyormuş gibi etmektedir. Ve bu onun en küçük paradokslarından biri değildir. Nitekim davada yeterli cezalar olmadığında kanıtlamayı bir tamamlama biçimi olarak tanımlamıştır. Ve cezalarla birlikte tasnif edilmiştir ve o kadar ağır bir cezadır ki 1670 kararnamesi onu ceza hiyerarşisi içinde hemen ölümün arkasına yerleştirmektedir. Daha ileri tarihlerde bir ceza nasıl bir araç olarak kullanılabilir diye sorulmaktadır. Kanıtlamaya ilişkin bir usul nasıl ceza değerine sahip olabilir? Bunun mantığı ceza adaletinin klasik dönemde gerçeğin üretilmesi konusunu işletme biçiminde yer almaktadır. Kanıtın çeşitli tarafları bu niteliklerinden ötürü tarafsız unsurlar oluşturmakta değillerdir. Suçluluktan kesin olarak emin olunması için tek bir demet halinde bir araya getirilmeyi beklememekteydiler. Her gösterge kendiyle birlikte bir iğrençlik derecesi getirmekteydi. Suçluluk ancak tüm kanıtların bir araya getirilmesiyle başlamaktaydı. Suçluluk, bir suçluluğun teşhisine olanak veren unsurların her biri tarafından parça parça oluşturulmaktaydı. Böylece bir yarı kanıt tamamlanmadığı sürece kuşkuluyu masum hale getirmiyor, onu bir yarı suçlu yapıyordu. Ağır bir suça ilişkin yalnızca hafif bir gösterge birini biraz suçlu olarak damgalıyordu. Kısacası ceza alanında kanıtlama doğru veya yanlış gibi ikili bir sisteme değil de sürekli bir artış ilkesine boyun eğiyordu. Kanıtlama süreci esnasında ulaşılan bir basamak bir suçluluk derecesi oluşturuyor ve buna bağlı olarak bir cezalandırma derecesini gerektiriyordu. Kuşkulu bu sıfatından ötürü her zaman belli bir cezayı hak etmekteydi. Hem masum olup hem de kendinden kuşku duyulması olanaksızdı. Kuşku aynı anda hem yargıcın cephesinden bir kanıt unsuru olmakta hem kuşkulu açısından belli bir suçluluk işareti hem de cezalandırma cephesinden sınırlı bir ceza biçimi olmaktaydı. Kuşkulu olarak kalmayı sürdüren bir kuşkulu bu konumundan ötürü beraat etmiş oluyor ama kısmen cezalandırılıyordu. Belli bir karine derecesine ulaşıldıktan sonra demek ki çifter rolü olan uygulamayı meşru olarak devreye sokmak mümkündü. Daha önce toplanmış olan işaretlere dayanarak yazalandırmaya başlamak ve henüz eksik kalmış olan gerçeğin geri kalanını çekip çıkartmak için bu başlangıçtan yararlanmak. 18. yüzyılda adli işkence, gerçeği üreten ainsel çerçevenin cezaya dayatan ayinsel çerçeveyle at başa gittiği bu garip ekonominin içinde işlev görmektedir. İşkence içinde sorguya çekilen beden, suçun uygulama noktasını ve gerçeğin çekilip çıkartıldığı yeri meydana gitmektedir. Ve hem bir soruşturma unsuru hem de suçluluğun bir parçası olduğu için sorgulama sırasındaki kurallı acı çektirme aynı anda hem bir cezayı önlem hem de bir sorguya çekme eylemidir. Öte yandan, bu iki ayinsel çerçevenin beden boyunca gerçekleşen çaklarını birbirine geçmesi, kanıtlar oluşturulup karar verildikten sonra bizzat infazın içinde ilginç bir şekilde sürmektedir. Ve mahkumun bedeni, kamusal cezalandırmanın törensel çerçevesinin yeniden esas bir parçası olmaktadır. Suçlu mahkumiyetini ve işlediği suçun gerçeğini gün taşımaktadır. Gösterilen, dolaştırılan, teşhir edilen, azap çektirilen bedeni, o zamana kadar karanlıkta kalmış olan bir yargılama usulünün kamusal desteği gibi olmak durumundadır. Adalet eylemi onda, onun üzerinde herkes için okunabilir hale gelmek zorundadır. Gerçeğin, cezaların kamuya açık infazı içindeki bu fiili ve görkemli dışa vurumu, 18. yüzyılda birçok şehreye bürünmektedir. 1. Önce suçluyu kendi mahkumiyetin habercisi haline getirmek. Mahkum bir bakıma bu mahkumiyeti ilan etme ve böylece kendisine yöneltilen suçlamayı teyit etme yükümlülüğü altına sokulmaktadır. Sokaklarda dolaştırma kararı hatırlatmak üzere sırtına, göğsüne veya kafasına yapıştırılan yafta, çeşitli kavşaklarda duraklama, mahkumiyet ilamının okunması, kiliselerin kapılarında suçun herkesin önünde itiraf edilmesi, suçlu suçunu bu arada törensel bir şekilde kabul etmektedir. Yalın ayak, üzerinde yalnızca bir gömlek, elinde bir meşale olduğu halde diz çökmüş bir durumda olmak üzere çok nefret verici suçu, kötülükle, korkunç bir şekilde, haince ve önceden tasarlanmış bir şekilde vesaire işlediğini söylemektedir. Bir direğe bağlanarak teşhir edilmekte, bu esnada olaylar ve karar anılmaktadır. İlamın, dar dibinde bir kez daha okunması söz konusu olanın direk, odun yığını veya tekerlek olmasına göre, Mahkum bunları gövdesi üzerinde fizik olarak taşıyorsa suçun ve adaletin yerine getirilmesini kamuya ilan etmektedir. Beşinci ayrımın sonu sayfa 86 Ayrım altının doğuşu Michel Foucault sayfa 86 2. İtiraf sahnesini bir kez daha sürdürmek Suçun herkesin önünde itiraf edilmesini meydana getirdiği zorlamayı kendiliğinden ve kamuya açık bir ilanla iki katına çıkartmak, azap çektirmeyi gerçeklik anı olarak ihdas etmek, Suçlunun artık kaybedecek hiçbir şeyin olmadığı bu son anların gerçeğin tamamen gün ışığına çıkması için kazanılmasını sağlamak. Mahkeme mahkumiyet kararını verdikten sonra muhtemel suç ortaklarının adını zorla almak üzere yeni bir işkenceye karar verebilirdi. Aynı şekilde mahkumun dar ağacına çıktığı sırada yeni açıklamalar yapmak üzere bir ara talep edebilmesi öngörülmüştü. Halk gerçekte meydana gelebilecek bu değişikliği beklemekteydi. Silahlı saldırıdan suçlu bulunan Michel Barbie gibi birçok kimse bundan biraz zaman kazanmak için yararlanıyordu. Bunun herhalde kendi için kurulmadığını, çünkü masum olduğunu söyleyerek dar acına küstahça baktı. Önce odaya çıkmak istedi ve burada yarım saat boyunca, yarım saat boyunca hep kendini haklı çıkartmaya uğraşarak zırva olmaktan başka bir şey yapmadı. Daha sonra işkenceye gönderilerek. Dar ağacına kararlı bir şekilde çıktı ama elbiselerinin çıkartıldığını ve demir çubukla vurulmak üzere çarmıha geldiğini görünce ikinci kez odaya çıkmak istedi ve burada nihayet suçunu itiraf etti. Ve hatta başka bir cinayetin daha suçlu olduğunu açıkladı. C.P. Hardy, M.S. Lewisers, B.N.M.S. 6680-87, s 80-1778 6680 Gerçek azap çektirmenin hakikati açığa çıkartma işlevi vardır ve bu açıdan sorgulama işini halkın gözünde bile sürdürmektedir. Mahkumiyete ona maruz kalanın imzasını getirmektedir. Başarıya ulaşan bir azap çektirme, adaleti bizzat işkenceye uğrayanın bedeninde kamuya açık hale getirdiği ölçüde meşrulaştırmaktadır. İyi bir mahkumun örneği olan, posta idaresi genel beznedarlığı yapan ve 1792'de karısını katleden François Billard, Cellat onu hakayetlerden kurtarmak üzere yüzünü saklamak istemiştir. Hak ettiğim bu ceza bana halk tarafından görülmeme için verilmedi dedi. Üzerinde hala karısını matemini tutmak için giydiği kıyafeti bulunmaktaydı. Ayaklarında yepyeni ayakkabılar vardı, saçlarını kıvırtmış ve bembeyah pudralatmıştı. O kadar mütevazi ve etkileyici bir görünümü vardı ki onu daha yakından seyretmeye gelen insanlar onun ya en mükemmelinden bir Hristiyan ya da iki ikiyüzlülerin en büyüğü olduğunu söylüyorlardı göğsünde taşıdığı mahkumiyet yaptısı bozulduğunda herhalde daha iyi okunsun diye bunu bizzat düzelttiği fark edildi. İbit C1-S324 Yalnızca 1C basılıdır. Cezalandırma töreni oyuncularından her birinin rolünü iyi oynaması halinde kamuya hitaben yapılan uzun bir itirafın etkinliğine sahipti. 3. Azap çektirmeyi bizzat suçun üzerine eklemek, birinden diğerine bir dizi şifresi çözülebilir bağlantı kurmak, mahkûmun cesedinin suçu işlediği yerde veya buralara en yakın kavşakların birinde teşhir edilmesi, infazın tam da suçun işlendiği yerde gerçekleştirilmesi, 1723'te birçok kişiyi öldüren ve Mahkemesi'nin dar ağacının onun cinayetleri işlediği hanın kapısının önünde kurulmasına karar verdiği şu üniversite öğrencisi gibi. Nant Belediye Arşivleri FF124 KRŞ P Parfuru, Memuriz, Döla Societi, Arkeolojiye, Delle, C.F. Vülaniye, 1896 C. 25. İnfaz biçiminin suçun cinsine gönderme yaptığı simgesel azap çektirme tarzlarının kullanılması, dini küfredenlerin dili delinmekte, iffetsizler yakılmakta, cinayet işleyenin eli kesilmektedir. Bazen suç aleti, mahkumu alenen taşıttırılmaktadır. Örneğin, Damiense, ...kükürte bulanmış ve hem kendini hem de elini yaksın diye suçlu eline bağlanmış olan ünlü küçük bıçak taşıtırılmıştır. Viko'nun dediği gibi bu eski iştihat koskoca bir şiirsellik olmuştur. En uç noktada suçlunun infazı esnasında... Suçun adeta tiyatrovari bir şekilde yeniden üretildiğine ilişkin birkaç örnek bulunmaktadır. Adalet, herkesin gözünün önünde suçu azap çektirme yoluyla tekrarlamakta, suçu gerçekliği içinde kamuya göstermekte ve aynı zamanda onu suçlunun ölümünün içinde iptal etmektedir. 18. yüzyılın ileri bir tarihinde, 1772'de hala şu aşağıdaki gibi kararlara rastlanmaktadır. Cambreyli bir hizmetçi, hanımını öldürdüğü için işkence göreceği yere, her kavşaktaki çöpleri toplayan bir arabayla götürülmeye mahkum edilmiştir burada hanımı dellalüyü katlettiği esnada hanımının oturduğu koltuğun aynısının ayağının dibine konulduğu bir dar ağacı olacak ve suçlu kadın buraya yerleştirdikten sonra ağır ceza mahkemesi celladı onu sağ elini kesecek ve onun gözünün önünde ateşi atacak ve bunun arkasından adı geçen dellalüyü katletmek için kullandığı satırla ona dört darbe indirecektir bu darbelerden birincisi ve ikincisi başa, üçüncüsü sol bileğe ve dördüncüsü göğse indirilecektir. Sonra da adı geçen, dar ağacında asılacak ve ölene kadar gırtlaklanacaktır. Ve bundan iki saat sonra ölü bedeni çözülecek ve kafası aynı dar ağacın üzerinde, aynı direğin dibinde, hanımını katletmek için kullandığı aynı satıra gövdesinden ayrılacak ve bu kafa, bu Kambra kentinin doğuya giden, yola açılan kapısından 20 farsah uzaklıktaki bir tepenin üzerinde teşhir edilecek ve gövdenin geri kalanı bir çuvala konulacak ve adı geçen bu tepenin yakınında 10 ayak derinliğe gömülecektir. Zikr P 4 op cilt se 263 270 4 Nihayet azap çektirmenin yavaşlığı uygulama sırasında meydana gelen beklenmedik olaylar Mahkumun feryat ve acıları yargısal aynı sonunda bir sınav rolü oynamaktadırlar. Her can çekişme gibi dar ağacının üzerinde cereyan edeni belli bir gerçeği dile getirmektedir. Ama acının onu hızlandırması ölçüsünde daha büyük bir yoğunlukla, daha büyük bir sertlikte çünkü tam da insanların yargısıyla Tanrı'nın yargısına bitişme noktasıdır. Daha büyük bir görkem içinde çünkü kamonun önünde cereyan etmektedir. İşkencecinin acıları hazırlık soruşturmasındakilerin uzantısı olmaktadır. Ancak hazırlık soruşturmasında oyun henüz Oyunu anlamıştır ve hayatını kurtarmak mümkündür. Ama şimdi kesinlikle ölünmektedir. Artık ruhu kurtarmak söz konusudur. Ebedi oyun başlamıştır bile. Çekilen azaplar öte dünyanın acılarını düşündürtmekte, onların neler olduklarını göstermektedir. Fakat bu dünyadaki acılar aynı zamanda öte dünyanın cezalarını hafifletecek kefayet olarak da değer kazanmaktadırlar. Tanrı eğer tevkül içinde çekilmişse böylesine bir acıyı hesaba katmaktan geri kalmayacaktır. Dünyevi cezanın kadarlığı gelecekteki cezalardan düşünmek üzere kaydedilmektedir. Afvadi burada kendini göstermektedir. Ama şu da söylenebilir, bu kadar büyük acılar Tanrı'nın suçlu insanların eline terk ettiğinin işareti değil midir? Ve bunlar gelecekteki bir bağışlamanın işareti olmaktan çok İçkin bir lanetlemeyi belli etmektedirler. Öyleyse mahkum uzun uzadıya can çekişmeden çabucak ölürse bu Tanrı'nın onu korumak ve umutsuzluğa düşmesini engellemek istediğini kanıtı olmayacak mıdır? Demek ki hem suçun gerçekliğini veya yargıçların hatasını hem suçlunun iyiliğini veya kötülüğünü hem de insanların yargısıyla Tanrı'nın yargısı arasındaki uyum ve uyumsuzluğu işaret edebilen bu acı çekmenin ikircikliği söz konusudur dar ve seyirlik olarak sunduğu acıların etrafındaki seyircileri saran şu müthiş merak işte buradan kaynaklanmaktadır. Bu seyir esnasında suç ve masumiyetin, geçmiş ve geleceğin, bu dünyanın ve ebedi olanın şifreleri çözülmektedir. Her seyircinin sorguladığı gerçeklik kanı her söz, her haykırış, can çekişme süresi, direnen beden, Bedenden kopmak istemeyen hayat, bütün bunlar birer işarettir. Onu herhalde kendi isteğiyle teselli eden ve cesaretlendiren celladın, kendini bir an için bile terk etmesini istemeyen biri, tekerlek üzerinde altı saat yaşamıştır. Tekerlek üzerine konulduktan bir saat sonra öleni vardır, onun çektiği azabı seyredenlerin dine bağlılığını göstermesi ve pişmanlık getirmesi karşısında duygulandıkları söylenilmiştir dar ağacına giden tüm yol boyunca çok büyük bir tebe bekarlık işaretleri gösteren ama tekerleğe diri diri bağlanınca korkunç ulumalar çıkartmayı hiç ara vermeyeni vardır veyahut da ilhamın okunmasına kadar soğuk kanunu koruyan ama o andan itibaren aklını kaçırmaya başlayan şu kadın vardır, asıldığında tam bir çılgınlık halindedir. Seyfi Hardy C1-S13, C4-S42, C5-S134 Devre tamamlanmıştır. Beden sorgulamadan infaza kadar suçun gerçekliğini üretmiş ve yeniden üretmiştir. Veya daha doğrusu beden, koskoca bir ayinsel çerçeve ve sınavlar boyunca suçun meydana geldiğini itiraf eden, bu suçu kendinde ve kendi üzerinde yazılı olarak taşıdığını gösteren, yazarlandırma işlemine dayanan ve onun etkilerini en görkemli biçimiyle dışa vuran unsuru meydana getirmektedir. Birçok kereler azap çektirilen beden, olayların gerçekliği ile toplanan bilginin gerçekliği, usul eylemleri ile suçlunu söylevi, suç ile ceza arasındaki sentezi sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak hükümdarın izleme ve gizlilik gibi müthiş haklarının çevresine düşünülmüş olan bir ceza ailenin esas parçası olmaktadır. Adli işkence aynı zamanda siyasal bir ayinsel çerçeve olarak da anlaşılmalıdır. Hatta düşük bir tarzda olmak üzere iktidarın kendini dışa vurduğu törenler arasında yer almaktadır. Klasik çağın hukukuna göre yasa ihlali muhtemel olarak yol açabileceği zararın ötesinde hatta çiğnediği kuralın ötesinde yasayı geçerli kılanın hakkına zarar vermektedir. Bireye ne zarar verildiği ne de hakaret edildiği varsayımı altında yasanın yasakladığı bir iş yapılırsa bu telafi edilmesi gereken bir suçtur. Çünkü üst konumundakinin hukuki çiğlenmiştir ve bu onun karakterinin yüceliğine yönelik bir hakarettir. P. Observations Observations Surles Matières de Juris Prudence Criminal 1768 Sayfa 9 Cokeus Discentations and Gratium 12 P. 545'e atıf. Suç asıl kurbanın dışında hükümdar da saldırmaktadır. Ona kişisel olarak saldırmaktadır. Çünkü yasa hükümdarın iradesi olarak gerçekleştirir. Ona fizik olarak saldırmaktadır. Çünkü yasanın gücü hükümdarın gücüdür. Çünkü bir yasanın bu krallıkta yürürlükte olması için zorunlu olarak doğrudan kraldan kaynaklanması veya hiç değilse otoritesinin mührü tarafından teyit edilmesi gerekmekteydi. P.F. Muyart de Bugans Le Louis Criminus de France 1780 sayfa 34 Demek ki hükümdarın müdahalesi iki hasım arasındaki bir hakemlik değildir. Hatta herkesin haklarına saygı duyulmasını sağlamaya yönelik bir eylemden çok daha fazla bir şey olup ona karşı saldırıda bulunmuş olana doğrudan verilen bir karşılıktır. Hükümdar gücünün suçların cezalandırılmasındaki kullanımı hiç uykusuz Adalet yönteminin en esaslı unsurlarından birini meydana getirmektedir. Dejus, Trade Dole Justice Criminal 1777-S7 Böylece ceza zararın telafisiyle özdeşleştirilemez. Hatta ona göre ölçülemez. Cezanın içinde hükümdara ait olan en azından bir parça yer almalıdır ve bu parça, öngörülen telafi ile birleştirildiğinde bile suçun ceza ile tasfiyesinin en önemli unsurunu meydana getirmektedir. Öte yandan hükümdara ait olan bu parçada bir zatî tek düze değildir. Bir yandan onun krallığına verilen zararın tazmin edilmesinin Meydana gelen düzensizlik oluşturduğu örnek yüzünden bu büyük zararın özel bir kişiye verilen zararla hiçbir orta ölçüsü yoktur. Öte yandan da kralın kendi kişisine yönelik bir saldırının intikamının peşini sürmesini gerektirmektedir. Demek ki cezalandırma hakkı kralın elde tuttuğu düşmanlarıyla savaşma hakkının bir cephesi gibi olacaktır. Cezalandırmak, şu kılıç hakkını Roma hukukunda Merum Imperium adı altında sözü edilen şu mutlak hayat ve ölüm hakkını, Hükümdarın ona dayanarak, yasasını suçun cezalandırması emrini vererek icra ettirdiği hakka dahil olmaktadır. P. F. Muyart de Hugens, Les Louis 1780 S. 34 Fakat ceza aynı zamanda içinde bir bakıma hükümdarın fizik-siyasal gücünün mevcut olmasından ötürü hem kişisel hem de kurumsal olan bir intikamın takibinin de bir biçimidir. Bizzat yasanın tanımından onun savunduklarını çiğneyenlerin cezalandırması yoluyla yalnızca otoritesini savunmaya değil, aynı zamanda bu otoriteyi hiçe sayanlardan intikam alma yönelik olduğu görülmektedir. İbit. En kuralına uygun ceza infazında Yargı biçimlerine en tam uyumda bile intikamın faal güçleri hüküm sürmektedir. Demek ki azap çektirmenin hukuki siyasal bir işlevi vardır. Bir an için yaralanmış olan hükümdarlığı yeniden oluşturmaya yönelik törensel bir çerçeve söz konusudur. Onu tüm görkemi içinde dışa vururken ihya etmektedir. Kamuya açık infaz ne kadar hızlı ve gündelik olursa olsun gölgelenmiş ve ihya edilmiş iktidarın büyük ayinlerinin dizisi içinde yer almaktadır. Taç giyme, kralın fethedilen bir kente girmesi, isyan eden uyrukların boyun eğmeleri. Hükümdar küçük düşüren bir suçun üzerinden yenilmez bir gücü herkesin gözleri önüne sermektedir. Ancak bir dengeyi yeniden kurmaktan çok yasayı ihlal etmeye cüret eden uyrukla gücünü geçerli kalan hakimin mutlak hükümdar arasındaki benzemezliği en uç noktasına kadar götürmektedir. Suç tarafından yol açılan özel zararın telafisinin zararla orantılı olmasını gerekmesine, mahkeme kararının adil olmasına gerekmesine rağmen cezanın infazı bu ölçünün seyircilere sunulması için değil de dengesizliğin ve aşırılığın gösterilmesi için yapılmaktadır. Bu ceza ayininde iktidarın ve kendi içinde taşıdığı üstünlüğün tumturaklı bir gösterimi yer almalıdır. Ve bu üstünlük yalnızca hukukun değil, aynı zamanda hasmına darbe indiren ve ona egemen olan hükümdarın fizik gücünün üstünlüğüdür. Yasayı ihlal eden kişi yasa hükümlerini çiğneyerek bizzat hükümdarın kişisine ulaşmıştır. Mahkumun bedeni damgalanmış, yenilmiş, parçalanmış olarak göstermek üzere ele geçiren o veya en azından Gücünü devrettikleri olacaktır. Demek ki ceza töreni bütün itibariyle dehşet vericidir. 18. yüzyıl hukukçuları, ıslahatçılarla olan polemikleri başlayacağı sıralarda, cezaların fizik gadarlığına ilişkin olarak kısıtlayıcı ve modernist bir yaklaşım getireceklerdir. Eğer katı cezalar gerekiyorsa, bunun nedeni bu cezaların örneğinin insanların her birinde derin bir iz bırakması zorunluluğudur. Ancak fiili durumda bu azap çektirme uygulamasının altında yer alan şimdiye kadar bir örnek olma ekonomisi olmamıştır. İdeologlar döneminde anlaşıldığı anlamıyla cezanın sunumunun suça duyulan ilgiye üste gelmesi. Bunun tersine bir devlet siyaseti olmuştur. Herkesi hükümdarın suçluğunu bedeni üzerindeki sınır tanımayan varlığı konusunda hassas hale getirmek. Azap çektirme adaleti yerine getirmemekteydi. İktidarı yeniden işler kılmaktaydı. 18. yüzyılda ve 17. yüzyılın başında bile demek ki tüm dehşet siyatrosu ile birlikte başka bir çağın henüz yok olmamış bir kalıntısı değildi. Gözü dönmüşlüğü, görkemi, bedensel şiddet, dengesiz güçler arasındaki bir oyun, özenle düzenlenen törensel bir çerçeve, kısacası tüm aygıtı cezalandırmanın siyasal işleyişinin içinde yer almaktaydı. Buradan hareketle azap çektirme ailenin bazı özelliklerini anlamak mümkündür ve her şeyden önce de debdebesini halkın önünde sergileyecek olan ayinsel bir çerçevenin önemini anlamak mümkündür. Yasanın zaferine ilişkin hiçbir şeyin gizlenmemesi gerekmekteydi. Bu zaferin bölümleri geleneksel olarak hep aynıydı ama mahkumiyet ilanları bunların ceza mekanizmaları içindeki önemlerini korudukları sürece onları gene de sıralamayı sektirmiyorlardı. Resmi geçitler, kavşaklarda duraklamalar, gelişe kapılarında molalar, kararın halka okunması, diz çöktürme, kralı ve tanrıya yönelik saldırıdan duyulan pişmanlığın yüksek sesle ilan edilmesi. Öncelik ve mertebe sorunlarının bizzat mahkeme tarafından çözüme bağlandığı da olmaktaydı. Subaylar ata aşağıdaki düzene uygun olarak bineceklerdir. Yani başta iki polis çavuşu, sonra işkenceden geçen kişi, işkenceyi uğrayandan sonra onun solunda Bonfort ve Le Corre birlikte yürüyecekler. Onları izleyecek olan mahkeme katibine yer vereceklerdir. Ve bu şekilde kararın infaz edileceği Büyük Pazar Meydanı'na gideceklerdir. Zikr A. Kore Documents Pour Servir et L'Estorie de la Torture Judicare en 1896, sayfa 7. Öte yandan bu özelli törensel çerçeve yalnızca hukuk değil, aynı zamanda askeri açıdan da bir bakıma çok açıktır. Kralın adaleti kendini silahlı bir adalet olarak göstermektedir. Suçluyu cezalandıran kılıç aynı zamanda düşmanları yok eden kılıçtır. Azap çektirme koskoca bir askeri aygı tarafından çevrelenmektedir. Muhafız süvariler, okçular, muhaflar, vergiden muaf askerler. Tabii her tür kaçışın veya güç denemesine girişilmesinin engellenmesi söz konusudur. Bunun yanı sıra halkın mahkumları kurtarmaya yöneltecek bir sempati hareketini ve onları hemen öldürmeye yönelik bir öfke atılımına karşı uyarmak söz konusudur. Ama aynı zamanda her suçta yasaya karşı isyana benzer bir yan olduğunun ve suçlunun hükümdarın bir düşmanı olduğunun hatırlatılması söz konusudur. Bütün bu nedenler, ister belli bir konjonktürün içindeki tedbirler olsun, isterse belli bir ailenin cereyanı içindeki işlevler olsun, halk önünde yapılan infazı, adaletin yerine getirilmesinden çok gücün bir dışa vurumu haline getirmektedirler. Veya, daha doğrusu, burada seferber edilen hükümdarın korkunç ve maddi fizik gücü olarak, Adalet olmaktadır. Azap çektirme töreni yasaya iktidarını veren güç ilişkisini gün ışığına çıkartmaktadır. Hükümdarın kendini aynı anda birbirlerinden çözülmez bir şekilde hem adaletin başı hem de savaş başkanı olarak çifte bir çehre altında gösterdiği silahlı yasa ayini gibi halkın önünde gerçekleştirilen infazın da iki gücü vardır. Biri zafer, diğeri mücadele. Bir yandan suçluyla kral arasındaki sonu önceden belli bir savaşı törensel olarak bitirmektedir. Hükümdarın güçsüz duruma düşürdüklerinin üzerinde ölçüsüz iktidarını dışa vurmak zorundadır. Benzemezlik, güçler arasındaki tersine döndürülemez dengesizlik, azap çektirmenin işlevleri arasında yer almaktaydı. Yok edilen, un ufak edilen ve rüzgara savrulan bir beden. Hükümdar iktidarının sonsuzluğu tarafından parça parça yok edilen bir beden, cezanın yalnızca ülküsel değil aynı zamanda gerçek sınırını da meydana getirmektedir. Avidnon'da uygulanan ve çağdaşların öfkesini uyandıran ilklerinden biri olan La Masola'ya uygulanan ünlü azap çektirme buna tanıktır. Bu görünüşte paradoksal bir azap çektirmedir. Çünkü adeta tamamiyle ölümden sonra cereyan etmiştir ve adalet burada muhteşem tiyatrosunu, gücünün ayinsel tapınısının bir cesedin üzerinde sergilemekten başka bir şey yapmamıştır. Mahkum gözleri bağlı olduğu halde bir direğe bağlanmıştır. Darağacının üzerinde etrafı çepeçevre üzerinde demir kancalar olan kazıklarla kaplıdır. Günah çıkartıcı, işkence gören kişinin kulağını konuşmaktadır ve onu kutsadıktan hemen sonra elinde mezbahalarda kullanılan gibi demir bir gürz olan cellah, tarih sizin şakağına bütün gücülü bir darbe indirmiş ve o da yere cansız düşmüştür. O anda elinde büyük bir bıçak bulunan Mortis Exactor, Hemen onun boğazını kesmiş ve her tarafına kan bulaşmıştır. Bu da bakanlara dehşet veren bir manzara olmuştur. Onun sinirlerinin iki topuğuna doğru yarmış. Sonra karnını deşerek kalbini, karaciğerini, dalağını, akciğerlerini sökmüş. Bunları demir bir kancaya takmış ve onları tıpkı hayvan sakatatına yapıldığı gibi parçalara böldükçe başka kancaları asmıştır. Böylesine bir şey kimin bakabildiğine bak. A. Bruneo. Observations et maximis surles. Martyrist Kriminal, 1715, sayfa 259. Bedenin gayet açık bir şekilde hatırlatılan kasaplık biçimi içinde sonsuz parçalara bölünerek yok edilmesi burada seyir unsurunu eklenmektedir. Her parça sergiye konulmaktadır. 6. ayrımın sonu, sayfa 97. Hapishanenin doğuşu, Michel Foucault, sayfa 97 çektimi tam bir zafer töreni içinde tamamlanmaktadır. Ama tek düz akışı içinde aynı zamanda dramatik çekirdek olarak bir çarpışma sahnesini içermekteydi. Bu Cyla’ın işkence görünü üzerindeki hemen ve doğrudan eylemidir. Tabii ki bu kuralları olan bir eylemdir. Çünkü öf ve mahkumiyet ilhamı çoğu zaman açık bir şekilde bunun başlıca bölümlerini hükme bağlamaktadırlar. Cellat yalnızca yasayı uygulayan kişi olmakla kalmamakta, aynı zamanda gücü sergileyen kişi de olmaktadır. Suçun şiddetine egemen olmak için ona karşı uygulanan bir şiddetin ajanıdır. Bu suçun maddi ve fizik olarak karşılığıdır. Bazen acıyan, bazen de gözü dönmüş bir karşıt, bir hasımdır. Damhur diye, çağdaşlarının birçoğuyla birlikte cellatların kötülük yapmış olan, işkence gören kişileri elleri altındaki bir hayvanmış gibi tekmeleyerek ve öldürerek ve öldürerek Onlara karşı her tür kadarca muamele yaptıklarından yakınmaktaydı. J. de Practic Pratik Julia Keir, Causes Civilis, 1572, sayfa 219. Ve bu alışkanlık uzun süre kaybolmayacaktır. Ahlatemiz 1837 tarihli Gazette de Tribunalis Journal of Gloucester'a dayanarak bir mahkûma astıktan sonra cesedi omuzlarından tutup onu kendi etrafında şiddetle döndüren ve ona birçok defa gülünç ihtiyar, bu şekilde yeteri kadar öldün mü? diyerek vuran ve sonra kalabalığa dönerek en utanmazca sözleri alaycı bir havada söyleyen bir celladın canavarca ve mide bulandırıcı tutumunu aktarmaktadır. Azap çektirme töreninde hala meydan okuma ve düello vardır. Eğer cellat galip gelirse, eğer ondan kesilmesi istenilen kelleyi bir darbede uçurursa, onu halka göstermekte, yere koymakta ve sonra kendini el çırparak çok alkışlayan halkı selamlamaktadır. 1737'de vergiden muaf asker Montingne'nin infazı sırasında sahneyi kaydeden TS Chillett'tir. Kareşe R Ankal Crimea et Chatiments au 18. E. Seekl 1933 sayfa 62-69 Bunun tersine eğer başarısız olursa, gerektiği gibi öldürmeyi başaramazsa ceza alabilir duruma gelmektedir. Kurbanını kurallara uygun bir şekilde parçalamayı başaramadığı için onun organlarını bıçakla kesmek zorunda kalan Damien Sincelladının durumu böyle olmuştur. Ona vaat edilmiş olan işkence adları bedeli fakirlere tahsis edilmek üzere müsaade edilmişlerdir. Bundan birkaç yıl sonra Avignon celladı aslında korkunç kişiler olan ve asması gereken üç aydu da çok fazla acı çektirince seyirciler kızmışlar, celladı kınamışlardır. Bu durumda onu cezalandırmak hem de halkın intikamından kurtarmak üzere hapse atmışlardır. K.R. Ş. Le Duhamel Les Executions Kapitalist Davidnon 1890 ve beceriksiz celladın bu cezalandırılışının arkasında henüz çok yakın tarihlere kadar süren bir geleneğin profili belirmektedir. Bu gelenek, infazın başarısızlığa uğraması halinde mahkumun affedilmesini talep etmekteydi. Bu bazı ülkelerde açıkça yerleşik olan bir örftü. Örneğin, Burgonya'da Kareş'e Çasani-Burgundi-Jol-S5 Halk bunun uygulanmasını bekliyordu ve bu yolu ölümden kurtulan bir mahkumu koruduğu da oluyordu. Hem bu örfü hem de bu beklentiyi yok edebilmek için eski dar ağacı avını kaçırmaz sözünü geçerli kılmak gerekmişti. İdam kararlarını açık hükümlerin dahil edilmesine dikkat etmek gerekmişti. Ölüm gerçekleşene kadar asılacak ve boğulacak, hayatın sona ermesine kadar. Ve Serpilion ve Blackstone gibi hukukçular 18. yüzyılın ortasında celladın başarısızlığa uğramasının, mahkum açısından hayatını kurtulduğu anlamına gelmediği olgusu üzerinde ısrar etmişlerdir. F. Serpilon, Code Criminal, 1767, Cilt 3, Sayfa 1100 Blackstone, eğer bir suçlu ölene kadar asılmaya mahkum olmuşsa, celladın beceriksizliği yüzünden bazıları tarafından ölümden kurtarılırsa, şerifin infazı yenileteceği açıktır. Çünkü karar uygulanmamıştır ve eğer bu sahte merhamete kapılınacak olursa, bir çok ihtilata kapı açılmış olacaktır. Komentare Surle Kod Kriminal Dangel Terre Fra Çeviren 1776 Sayfa 201 İnfaz töreninde hala tanrı sınaması ve yargısına ilişkin şifresi çözülebilir bir şeyler bulunmaktaydı. Cellat mahkum ile olan çarpışmasında biraz da kırın silahşörü gibiydi. Ancak iğrenç ve kınanan bir silahşör. Gelenek... Görünüşe göre cellatlık beratının mühürlendikten sonra masaya konulmayıp yere atılmasını gerektirmekteydi. Bu çok gerekli ama doğaya aykırı görevi çevreleyen tüm yasaklar bilinmektedir. Ç. Loisau, Tink Livres du Droid des Offices, 1613 yayını, sayfa 80-81. İstediği kadar bir bakıma kralın kılıcı olsun cellat iğrençliği hasmıyla paylaşmaktaydı. Ona öldürme yetkisi veren ve onun aracılığıyla mahkuma vuran hükümdarlık gücü onda mevcut değildi. Hükümdarın gücü onun gözü dönmüşlüğüyle özdeşleşmiyordu. Ve tam da bu nedenden ötürü kral celladın hareketini bir af mektubuyla kestiği zaman çok daha görkemli olarak gözükmekteydi. Olağan durumda karar ile infaz arasındaki kısa süre çoğunlukla birkaç saat affın tamamen son anda gelmesine yol açıyordu. Fakat herhalde törenin yavaş cereyan etmesi, bu olasılığın hesaba katılmasının sonucuydu. KRŞ SP Hardy, 30 Ocak 1769, sayfa 125, basılı cilt 14 Aralık 1779-4, sayfa 299. B. Anşal Krimes Çatimens Au 18 E. Seekl E. 162-163'te bir süvarinin gelerek Mahmut parşömeni getirdiği sırada... ...çoktan dar dibine varmış olan... ...Antoni bu leteksinin öyküsünü aktarmaktadır. Yaşasın kral diye bağırılmış... ...bu leksiz meyhaneye götürülmüş... ...bu arada katip onun için şapka dolaştırmıştır. Mahkumlar bu olasılığın gerçekleşmesini ummakta... ...ve işlerin uzaması için... ...dar dibinde bile bazı ifşalarda bulunacaklarını iddia etmekteydiler. Halk böyle bir durumu temelini ettiğinde... Bağırarak af istemekte, son anı geciktirmeyi uğraşmakta, yeşil bal mumu mühürlü af belgesine getiren habercinin yolunu gözlemekte ve gerektiğinde onun gelmek üzere olduğu sanısını yaratmaktaydı. 3 Ağustos 1750'de isyan ederek çocuk kaçıran mahkumların infazı esnasında bir an için böyle olmuştur. Hükümdar, infazda yalnızca yasının intikamını alan güç olarak değil, aynı zamanda yasayı ve onun intikamının alınmasını askıya alabilen güç olarak da mevcuttur. Ona karşı yapılan saldırıları silme kararını vermede tek başına olmalıdır. Yargı iktidarını icra etme işini mahkemelere bırakmışsa bu yetkisini onlara devretmemiştir. Bu gücü hem cezaları kaldırmak hem de icra edilmesine izin vermek üzere eksiksiz bir biçimde kurmaktadır. Azap çektirmeyi 18. yüzyılda hala sürmekte olan ayinselleşmiş biçimiyle siyasal bir işlemci olarak kavramak gerekir. Azap çektirme mantıken hükümdarın suçun yasa aracılığıyla kendine ulaşmış olması ölçüsünde cezaları doğrudan veya dolaylı olarak talep ettiği, bunlara karar verdiği ve bunları infaz ettirdiği bir cezalandırma sisteminin içinde yer almaktadır. Her yasa ihlalinde bir crimen majestatis vardır ve suçluların en küçüğünde bile muhtemel bir kral katili yer almaktadır. Ve kral katili de kendi hesabına tam ve mutlak suçludan başka bir şey değildir. Çünkü herhangi bir suçlunun tersini, Hükümdarlık iktidarının özel bir karar veya iradesine saldırmak yerine hükümdarın fizik kişisinde onun ilkesine saldırmaktadır. Hükümdar katilinin ideal cezası mümkün tüm azapların toplamına oluşturmalıdır. Bu sonsuz intikam olacaktır. Fransız kanunları her halükarda bu cins bir canavarlığa karşı sabit bir ceza öngörmüyorlardı. Reva'ya yaka verilen cezayı Fransa'da uygulanan en gaddarlarını birbirleriyle birleştirerek icat etmek gerekmişti. Damien's için çok daha dehşetlilerini düşünmek gerekmişti. Bazı projeler ortaya çıktı ama bunlar yetersiz bulundu. Bunun üzerine Revilla sahnesi yeniden ele alındı. Ve eğer Gion Dorancın katilinin 1584'te intikamın sonsuzluğuna nasıl terk edildiği hatırlanacak olursa ılımlı kalındığını kabul etmek gerekir. İlk gün fokur fokur kaynayan bir kazanın bulunduğu meydana götürüldü. Darbeyi indirdiği kolu bunun içine sokuldu. Herdesi gün kol kesildi, kol ayağına düşünce o da bunu hemen ayağıyla daracının altına itti. Üçüncü gün memeleri ve kollarının etleri kerpetenle çekildi. Dördüncü gün kollarının arkası ve butları kerpetenle çekildi ve böylece adam bir bir peşi sıra 18 gün işkence gördü. Sonuncu gün tekerleğe bağlandı ve kundağa sarıldı. Altı saat sonra hala su istiyor ve bu ona verilmiyordu. Nihayet ruhu umutsuzluğa kapılmasın ve kendini kaybetmesin diye cellattan onun işini bitirmesi. ...ve onu boğması istendi. Brantum, Memories, La Vie des Hommes Illustries, 1722 yayını, Cilt 2, sayfa 191-192. Azap çektirmelerin varlığını bu iç örgütlenmeden başka daha birçok şeye bağlandığında hiçbir kuşku yoktur. Rushe, Kirsheimer burada iş gücünün yani insan bedeninin kendine endüstriyel tipten bir ekonomide atfedilecek olan... ...yararı ve ticari değere sahip olmadığı bir üretim rejiminin etkisini görmekte haklıdırlar. Aynı zamanda bedenin küçümsenmesinin de ölüm karşısındaki genel bir tutuma atıfta bulunduğu kesindir. Ve bu tutumun içinde Hristiyanlığa özgü değerler kadar demografik ve bir bakıma biyolojik bir konumda keşfedilecektir. Hastalık ve açlığın yol açtığı yıkıntılar, salgınların devrevi katliamları, müthiş bir çocuk ölümü oranı, biye ekonomik dengelerin narinliği, bütün bunlar... Ölüme alışılmış bir şey haline getirmekte ve çevresinde onu bütünleştirmek, kabul edilebilir kılmak ve sürekli saldırganlığına bir anlam vermek için yapılan ailelere neden olmaktaydı. Azap çektirme uygulamasının varlığını uzun bir zaman sürdürmüş olmasını çözümlemek için konjonktür olgularına başvurmak da gerekir. Ceza adaletini devrim arefesine kadar yönetmiş olan 1670 kararnamesinin eski fermanların katılığını bazı noktalarda daha da ağırlaştırmış olduğunu unutmamak gerekir. Betinleri hazırlamakla yükümlü devlet görevlileri arasında kralın niyetlerini temsil etmekte olan Pusort, Lamognon gibi bazı yargıçlara rağmen bunun böyle olmasını dayatmıştır. Klasik çağın ortasında hala çok sayıda ayaklanmanın olması, iş savaşların yaklaşan uğultusu, hükümdarın iktidarını parlamentoların aleyhine artırmak istemesi, katı ceza rejiminin sürüp gitmesini büyük bölüme itibariyle açıklamaktadırlar. Azap çektirmeye yönelik bir ceza sistemini açıklamak üzere burada genel ve bir bakıma dışsal nedenler bulunmaktadır. Bunlar fizik cezaların uzun zaman sürmelerini ve olabilirliklerini onlara yöneltilen itirazların zayıflığını ve oldukça soyutlanmış durumda kalmak özelliklerini açıklamaktadırlar. Ama bu tabanın üzerinde onun belirgin işlevlerini ortaya çıkartmak gerekir. Azap çektirme eğer adli uygulamaya bu kadar derinlemesine işlediyse bunun nedeni, gerçeği açığa çıkartan ve iktidarı gerçekleştiren unsur olmasıdır. Yazılının sözel olana, gizlinin halka açık olana, soruşturma sürecinin itiraf işlemini eklemleşmesini sağlamakta, suçun, suçlunun göze görünür bedeni üzerinde yeniden üretilmesini ve oraya geri döndürülmesini olanak vermekte, suçun aynı dehşet içinde açığa çıkmasını ve kendini iptal etmesini sağlamaktadır. Ayrıca mahkumun bedeni hükümdarlık kavuşturmasının yeri, İktidarın dışa vurumu için bir demirleme noktası, güçler arasındaki benzemezliği belirtmenin fırsatı haline gelmektedir. İleride gerçek iktidar ilişkisinin tüm cezalandırma mekanizmalarının merkezinde yer aldığını ve çağdaş ceza uygulamalarında bulunduğunu ama çok başka bir biçim altında ve çok farklı etkilere sahip olarak görülecektir. Aydınlanma çağı onların canavarlıklarını ilan ederek azap çektirmeye yönelik uygulamaları küçük düşürmekte gecikmeyecektir. Azaplar, bizzat yargıçlar tarafından da çoğu zaman bu canavarlık terimiyle ifade edilmekteydiler ama burada eleştirel bir niyet bulunmamaktaydı. Canavarlık kavramı, eski ceza uygulamasının içinde herhalde azap çektirme ekonomisini en iyi işaret edenlerden biridir. Canavarlık, öncelikle bazı büyük suçlara özgü bir karakterdir. Bu suçların saldırıda bulundukları doğal ve pozitif, tanrısal veya insani yasalara, Bunların yol açtıkları rezaletli gürültü patırtıya veya tersine işlenirken gösterilen gizli kurnazlıklar, bu suçların faili ve kurbanları olanların mertebe ve statülerini, onlara atfedilen veya yol açtıkları düzensizliklere, yaratıkları dehşet duygusuna atıfta bulunmaktadır. Öte yandan ceza, suçu herkesin gözleri önüne tüm ağırlığı içinde sermek zorunda olduğu ölçüde bu canavarlığı yükselmek durumundadır. Onu kamuya açık hale getiren itiraflar, söylevler ve yapıtlar aracılığıyla, Gün ışığına taşımak zorundadır. Onu suçlunun bedenini aşağılama ve acı biçiminde uygulayan törenlerde yeniden üretmek zorundadır. Canavarlık, cezanın onu gün ışığına çıkartmak üzere azap çektirme halinde geri döndürdüğü suçun bir parçasıdır. Azap çektirme, cezalandırılan şeyin gerçekliğini oluşturan süreç içinde yer almaktadır. Ama daha fazlası da vardır. Bir suçun canavarlığı, aynı zamanda hükümdara meydan okumanın şiddetidir. İşte bundan ötürü hükümdarın bu canavarlığı aşmaya, ona egemen olmaya, onu bir aşırılıkla iptal ederek ona üste gelmeye yönelik bir işlevi olan karşılığı harekete geçirecektir. Azap çektirme süreci içinde hiç eksik olmayan canavarlık demek ki çifte bir rol oynamaktadır. Suçun ceza ile bağlantılı olması, ilkesi olmasının yanı sıra cezanın suça nazaran daha azgın olmasıdır. Canavarlık aynı anda hem gerçeğin hem de iktidarın gözler önüne serilmesini sağlamaktadır. Sonu eren soruşturmanın ayinsel çerçevesi ve hükümdarın zafer kazandığı törendir. Ve bu ikisini suçlunun bedeniyle birleştirmektedir. 19. yüzyıl ceza uygulaması, gerçeğin soğukkanlı araştırması ile cezanın içinden tam anlamıyla yok edilemeyen şiddet arasında mümkün olduğunca mesafe koymaya çalışacaktır. Yaptırım uygulanması gereken suç ile kamusal iktidar tarafından dayatılan cezayı birbirlerinden ayıran benzeşmezliği vurgulamaya özen gösterilecektir. Gerçek ile ceza arasında artık yalnızca meşru bir tutarlılık ilişkisi olacaktır. Yaptırım uygulayan iktidarın artık kendini cezalandırmaya kalktığından daha büyük bir suçla lekelememesi gerekmektedir. Verdiği ceza konusunda masumiyetini koruması gerekmektedir. Bu cins işkenceleri yasaklamak için acele edelim. Bunlar yalnızca Romaları yöneten taşlı canavarlara layıktı. CE'de Pastoret hükümdar katilleri hakkında des Louis Penales, 1790 cilt 2 sayfa 61. Fakat bir önceki dönemin ceza uygulamasına göre hükümdarın azap çektirmesiyle suçun yıkınlıkları, bu esnada kanıtlama ile ceza arasında meydana gelen karışma barbarca bir karışıklığın ürünü değildi. Burada gündemde olan şey canavarların mekanizması ve zorunlu bağlantılarıydı. Cezanın canavarcı olması alçaklığın mutlak güç tarafından aynsal olarak verilmesini örgütlüyordu. Hata ve cezanın birbirleriyle bağlantılı olmalarının ve canavarlığın biçimi içinde birbirlerine bağlanmaları belli belirsiz bir şekilde kabul edilmiş olan bir kısasa kısas yasasının sonucu değildi. Cezalandırma ayinlerindeki belli bir iktidar mekaniğinin sonucuydu. Etkisinin yalnızca beden üzerinde doğrudan gösterdiğini gizlemeyen, aynı zamanda fizik dışı vurumlarıyla kendini yücelten ve güçlendiren bir iktidar, kuralları ve yükümlülükleri ihlal edilmeleri bir saldırı oluşturan ve bir intikama yol açan kişisel bağları olarak değerlendiren bir iktidar, itaatsizliği bir husumet, onun ilkesi içinde iş savaştan çok farklı olmayan bir ayaklanma başlangıcı sayan bir iktidar, yasaların neden uygulandığını kanıtlamak zorunda olmayan ama düşmanlarının kimleri olduklarını ve onları tehdit eden hangi güç boşalmalarını bulunduğunu gösterme durumunda olan bir iktidar, kesintisiz bir gözetme altında tutmayı sağlayamadığı için etkisinin yenilemeyi kendine özgü dışı vurumların parlaklığı içinde arayan bir iktidar. Üst iktidar olma gerçeğini gözler önüne ayinsel olarak sererek yeniden güç kazanan bir iktidar. Öte yandan canavarca olma ayıbını taşımayan cezaların yerine insani olma şerefini üstlenecek olan cezaların ikame edilmelerine yol açacak tüm nedenler arasında bir tanesi vardır ki hemen çözümlenmesi gerekir. Çünkü bizzat azap çektirmenin içindedir. Hem onun işleyişinin unsurudur hem de sürekli düzensizliğinin ilkesidir. Azap çektirme törenlerindeki baş kişi, bu törenlerin gerçekleşmesi için gerçek ve dolaysız mevcutluğu talep edilen haktır. Bilinecek ama nasıl cereyan ettiği bir sır olarak kalacak olan bir azap çektirmenin hiçbir anlamı olamazdı. Azap çektirmenin örnek oluşturması, yalnızca en küçük yasa ihlalinin bile güçlü bir cezalandırılma tehlikesi taşıdığını bilincinin uyandırılması için değil, aynı zamanda suçlunun üzerinde şiddet uygulayan iktidarın seyri yoluyla bir dehşet etkisini harekete geçirmesi için de istenilen bir şeydi. Ceza alanında en güç nokta cezanın verilmesidir. Bu sürecin amacı ve sonudur. Ve suçluya iyi uygulandığı takdirde yaratacağı örnek ve dehşetle elde edilen tek üründür. A. Brunei Op. Cilt 1715 1. Bölümünün Sayfı Numarasız Önsözü Fakat bu dehşet sahnesinde halkın rolü ikirciklidir. Seyirci olarak çağrılmıştır. Gösterilere, suçun herkesin önünde itiraf edilmesine davetlidir. Kazıklar, dar ağaçları, idam direkleri meydanlarda veya yol kenarlarında kurulmaktadır. İşkenceden geçenlerin cesetlerinin büyük bir olasılıkla suçu işledikleri yer olan noktalarda günlerce bırakıldığı olmaktadır. İnsanların bilmeleri yetmez, gözleriyle görmeleri de gerekir. Çünkü korkmaları gerekir ama aynı zamanda. Çünkü cezalandırmanın kefilleri olarak tanık olmaları ve çünkü belli bir noktaya kadar bu işe katılmaları gerekir. Tanık olmak onların sahibi oldukları ve üstlendikleri bir haktır. Gizli tutulan bir azap çektirme ayrıcalık kişiye uygulanan işkencedir. Ve böylesine durumların çoğunda işkencenin tüm katılığıyla uygulanmadığından kuşku duymaktadır. Kurbanın son anda bakışlardan gizlenmesine itiraz edilmektedir. Karısını öldürdüğü için teşhir edilen posta idaresi genel vezdeleri, Sonra kalabalıktan uzaklaştırılmıştır. Onu kapalı bir arabaya bindirdiler. Eğer iyi korunuyor olmasaydı, onu yuhalayan halkın kötü muamelesine karşı güvenceyi almak zor olurdu. S.P. Hardy, Cilt 1, Sayfa 328 Les kadın asıldığında yüzü bir cins tülbentle gizlenmeye çalışılmıştır. Boynunda ve başında bir mendil vardır. Bu durum halkın çok mırıldanmasına ve onun Les Cambo olmadığını söylemesine yol açmıştır. T.S. Giot Zikr R. Ansel Op. Cilt Sayfa 70-71. Halk işkenceleri ve azap çektirilenlerin kim olduğunu görme hakkını sahip çıkmaktadır. Guillotine'in ilk kullanışında Chronique de Paris halkı hiçbir şey göremediğinden yakınıyor ve işkence yerimizi bize verin diye şarkı söylüyordu. K. R. J. Lawrence A History of Capital Punishment 1432 Sayfa 71 V'de. Bu azap çektirmeye katılma hakkı da vardır. Uzun uzadıya dolaştırılan, teşhir edilen, aşağılanan mahkum, suçunun defalarca hatırlatılan dehşetiyle birlikte seyircilerin hakaretlerini bazen de saldırılarına sunulmaktadır. Halkın intikamı, hükümdarın intikamının içine sızmaya davet edilmekteydi. Bu hiç de işte halkın intikamının, kralın intikamının temeli olmasından ve kralın halkın kinini kendi doğrultusuna yöneltmek istemesinden olmamaktaydı. Bunun böyle olmasının nedeni, Kralın düşmanlarına intikam almaya giriştiğinde halkın yardım etme durumunda olmasından ve özellikle de bu düşmanları halkın içinde yer aldığında bu katkıda bulunma durumunun artmasından kaynaklanmaktaydı. Sanki halk kralın intikamına bir dar ağacı hizmetiyle katkıda bulunmak zorundaymış gibi olmaktaydı. Bu hizmet eski karanamelerde öngörülmüştü. Dine küfür edenlere ilişkin 1347 tarihli ferman bunların sabah duasından ölüm saatine kadar kazağa bağlı olarak teşhir edileceklerini ve bunların suratına çamur ve diğer pisliklerin atılabileceğini ama taş ve diğer yaralayıcı şeylerin olmayacağını öngörmekteydi. Eğer aynı suçu tekrar işlerse ikinci keresinde resmi pazar kurulduğu günde kazağa bağlanmasını ve üst dudağının yarılarak işlerin görülmesini irade ederiz. Azap çektirmeyi bu katılış biçimi klasik dönemde artık kuşkusuz sınırlandırılmak istenen bir hoşgörünün ibadet haline gelmiştir. Yol açtığı barbarlıklardan ve cezalandırma yetkisinde meydana getirdiği aşındırmalardan ötürü. Fakat bu katılım tamamen kaldırılamayacak kadar azap ekonomisinin içinde yer almaktaydı. 18. yüzyılda hala Montigny'e uygulanan işkenceleri eşlik edenler gibi sahneler görülmekteydi. Cellat mahkumu idam ederken haldeki balıkçı kadınlar kafasını kestikleri bir manken dolaştırıyorlardı. T.S. Cilot Zikr, R. Ansel, sayfa 63 olay 1737'de geçmektedir. Ve arasında yavaş yavaş dolaştırdıkları suçluları halka karşı birçok kereler korumak gerekmişti. Hem örnek hem de hedef olarak hem ileriye yönelik bir tehdit hem de aynı anda hem vaat edilen hem de yasaklanan av olarak. Hükümdar kalabalığı iktidarın dışa vurumuna çağırarak kendine bağlılık işareti haline getirdiği şiddet gösterilerini bir an için hoşgörü göstermekte, ama bunlara hemen kendine ait ayrıcalıkların oluşturduğu sınırları koymaktaydı. 7. Ayrımın Sonu Sayfa 107 Ayrım Hapishanenin Doğuşu Michel Foucault Sayfa 107 Oysa halk kendini dehşete üçülmek için düzenlenmiş bir gösteri tarafından cezbedilerek işte tam bu noktada cezalandırıcı iktidara yönelik reddini ve bazen de isyanını hızlandırabilir. Adaletsiz olarak kabul edilen bir infazı engellemek, bir mahkumu ceyladın elinden çekip almak, onun affedilmesini zor kullanarak sağlamak, ceyladları daha sonradan izlemek ve onlara saldırmak, yargıçları lanetlemek ve kararlara karşı gürültü patırtı çıkartmak, bütün bunlar azap çektirme ayinlerini çoğu zaman kuşatan, onların içinden geçen ve onları sarsalayan halk hareketlerinin içinde yer almaktadırlar. Bu durum tabii ki mahkumiyetlerin ayaklanmalara karşı verildiği hallerde sıklaşmaktadır. Kalabalığın isyan ettikleri kabul edilen üç mahkumun infazını önlemek istediği çocuk kaçırma olayında böyle olmuştur. Bunlar daha az çıkışı ve korunacak geçit yeri olduğu için Senjan mezarlığında asılmışlardır. Margu Dergensen, Journal et Memories, V1, sayfa 241, Kareşi, Barbier, Journal, C4, s 455. Zaten bu olayın ilk safhalarından biri, 18. yüzyılda ceza adaleti çevresindeki halk çalkantısı açısından çok karakteristiktir. Emniyet Genel Müdürü Beriye, başıboş ve serseri çocukları kaçırtmıştır. Askerler bunları ebeveynlerine ancak para gücüyle geri vermeye razı olmuşlardır. Kralın hoşuna gitmenin söz konusu olduğu mırıldanılmaktadır olmaktadır. Bir muhbiri, saptayan halk, onu en uç noktasına kadar çıkan bir insanlık dışılıkla katletmiş, ve öldükten sonra ipi boynunda olduğu halde Bay Beriye'nin kapısına kadar sürüklemiştir. Oysa bu muhbir eğer bu işi kabul etmeseydi suç ortağı Rafia ile birlikte tekerleğe gerilecek olan bir hırsızdır. Entika'nın tüm iplerini bilmesi polisin onun beğenmesine neden olmuştur. Ve yeni mesleğinde çok takdir görmüştür. Burada aşırı yüklü bir örnek bulunmaktadır. Nispeten yeni olan ve ceza adayısı tarafından değil de polis tarafından uygulanılan bir baskının yolaştığı bir isyan hareketi. Suçlular ile polis arasında, 12. yüzyıldan itibaren sistematik hale gelen teknik bir işbirliği örneği, hak etmediği halde dar ağacından usulsüz olarak kurtulan bir mahkuma, işkence yapmayı, halkın bizzat üstlendiği bir ayaklanma. Korkuya kapılan cellat, mahkumlardan birini çözmüş, okçular da bunun üzerine ok atmışlardır. 1775'teki buğday ayaklanmasından sonra, Veyahut 1786'da gündelikçi işçilerin Versa'ya yürüdükten sonra tutuklanmış olan arkadaşların kurtarmaya giriştiklerinde böyle olmuştur. Fakat çalkantı sürecinin daha önceden başladığı ve ayaklanma nedenlerinin ceza adaletinin bir tedbirine ilişkin olmadığı bu örneklerin dışında kışkırtma işinin doğrudan bir kararın veya bir infazın yol açtığı birçok örnek bulunmaktadır. Küçük ama sayılamayacak kadar çok daracı heyecan. heyecanlı. Bu çalkalanmalar en ilkel biçimleri itibariyle mahkuma infaza kadar eşlik eden cesaretlendirmeler bazen de alkışlarla başlamaktadır. Mahkum uzun gezintisinin tamamı boyunca yufka yüreklilerin merhametiyle ve vahşi ve kaşarlanmışların hayranlık ve hasetleri desteklenmektedir. Hayfielding, An Inquiry, The Causes of the Late Increase of Rubbers, 1751, Sayfa 61 Halkın dar dibine yığılmasının nedeni yalnızca mahkûmun acılarını seyretmek veya celladın öfkesini tahrik etmek için değildir. Bu aynı zamanda artık kaybedecek hiçbir şeyi olmayan kişinin yargıçlara, yasalara, iktidara, dine lanet okumasını duymak içindir. İşkence mahkûma bir an için artık hiçbir şeyin yasaklanmadığı ve cezalandırılmadığı bir taşkınlık yapma olanağı vermektedir. Birazdan gelecek olan ölüme sığmış olan suçlu her şeyi söyleyebilir ve seyirciler bunu alkışlayabilirler. Eğer işkence görenlerin son sözlerinin özenle kaydedildikleri yıllıklar olsaydı ve bunlara göz gezdirmeye cesaret edilseydi, eğer yalnızca gaddar bir merak kadar ağaçların etrafında toplanan şu sefil halk sorguya çekilseydi, tekerleğe bağlanıp da kendini suça yönelten sefaletten ötürü Tanrı'ya sistem etmeden, yargıçların babarlıklarını suçlamadan, ona eşlik eden papazları lanetlemeden ve onların birer organı oldukları Tanrı'ya küfretmeden ölen hiçbir mahkumun olmadığı cevabını verirlerdi. Buçe Dargis Observations Sir Le Kula Criminals 1781 sayfa 128-129 Buçe Dargis Çatelet'te danışmandı. Yalnızca hükümdarın dehşet saçan iktidarını göstermek zorunda olan bu infazlarda rollerin tersine döndüğü, iktidar sahiplerinin alaya alındığı ve suçluların kahraman hale dönüştüğü tam bir karnaval havası vardır. Leke tersine dönmektedir. Suçluların cesaretleri kadar ağlamaları ve feryatları da sadece yasanın üzerine gölge düşürmektedir. Fielding, bu durumu üzüntüyle kaydetmektedir. Bir mahkumun istediği görülürse, akla utanma gelmemektedir. Eğer saldırgansa, bu akla daha az gelmektedir. H. Fielding, Op, Cilt, S. 41 Orada olan ve bakan halk için, hükümdarın en uç iktidarında bile her zaman bir karşı intikamı bahanesi bulunmaktadır. Eğer mahkumiyet adaletsiz olarak görülüyorsa, bu öncelikle böyledir. Ve eğer daha iyi soydan veya daha zengin olan birinin, nispeten daha hafif bir ceza ile atlatacağı bir suç için, halktan biri ölüme mahkum edilmişse, gene öncelikle böyledir. Halk kesimleri görünüşe göre 18. yüzyılda ceza adaletinin bazı uygulamalarını artık tahammül edemiyorlardı ve belki de çok daha öncesinden beri. Bu en azından kışkırtmaların başlamasına kolaylıkla yol açabiliyordu. Çünkü fakirler, bunu fark eden bir yargıçtır, seslerini adayet önünde duyuramıyorlardı. C. Dupati, Memories, Portrua, Homes, Condamnes, De 1786, sayfa 247 İşte ancak adayetin kendine halkın önünde dışa vurduğu yerde, halkın tanık ve adeta bu adayetin yardımcısı olarak davet edildiği yerde müdahale edebilmekti ve bunu ancak fizik olarak yapabilmekteydiler. Cezalandırma mekanizmasının içine zorla girmek ve onun etkilerini yeniden bölüştürmek, cezalandırma ayinlerinin şiddetini başka bir yönde yeniden başlatmak. Cezalar arasında toplumsal sınıflara göre fark olmasına karşı çalkantı. 1781'de Çampre köyü papazı oraların senyörü tarafından öldürülmüştü ve bu adam delil olarak yutturulmaya çalışılıyordu. Papazların aşırı bağlı olduklarından ötürü öfkeye kapılan köylüler, Önce senyörlerine karşı her türlü aşırılığa başvurmaya hazırmış gibi görünerek şatoyu yakacakmış gibi yapmışlardı. Herkes bu kadar korkunç bir cinayetin cezalandırılma olanaklarını ortadan kaldıran bakanlığın hoşgörüsüne karşı haykırıyordu. S.P. Hardy 14 Ocak 1781 C4 S394 Sık meydana gelen ve fazla ağır sayılmayan suçları kapısı kırılarak girilen evden yapılan hırsızlık gibi. Verilen çok ağır cezalara karşı da çalkantı, veya hizmetçilerin yaptıkları hırsızlık gibi toplumsal konumlara bağlı olan bazı yasa illerlerini cezalandıran bazı cezalara karşı şalkandı. Bu suça verilen ölüm cezası çok fazla memniyetsizliğe yol açmaktaydı. Çünkü hizmetçiler çok sayıdaydılar. Böylesine bir konumda masumiyetlerini kanıtlamaları güçtü. Patronlarının kötü niyetine kolaylıkla kurban gidebilirlerdi. Ve böylesine durumlara göz yuman bazı efendilerin hoşgörüsü, suçlanan, mahkum edilen ve asılan hizmetkarların başına gelenleri çok daha haksız kılmaktaydı. Bu hizmetçilerin infazları çoğu zaman itirazlara yol açmaktaydı. Bu cins mahkumiyetlerin yarattığı memnuniyetsizlik konusunda Hardy, cilt 1, sayfa 319-367, cilt 3, sayfa 227-228, cilt 4, sayfa 180. 1761'de Paris'te, efendisinden günlük bir kumaş parçası çalan bir hizmetçi kadın için ufak bir ayaklanma olmuştu. Çalınan şeyin geri verilmesine rağmen, yağlanmalara rağmen, efendi şikayetini geri almayı istememişti. İnfaz günü mahalleli asılmayı engellemiş, tüccarın dükkanını istila etmiş, burayı yağmalamıştı. Hizmetçi sonunda affedildi. Fakat kötü efendiyi iğnelerle delikleşik eden bir kadın, 3 yıl sürgün cezasına saktırıldı. Aktaran R. Ançel C. 226 18. yüzyıla ilişkin olarak, aydın kamuoyunun filozoflar ve bazı yargıçlarla, Calas, Sirven, Labar Şövalyesi birlikte müdahale ettiği büyük adli olaylar bilinmektedir. Ama ceza uygulaması etrafında meydana gelen şu halk hareketlerinin tümünden daha az söz edilmektedir. Nitekim bu hareketler bir kentin bazen de bir mahallenin ölçeyini nadiren aşmışlardır. Ancak gene de gerçek bir öneme sahip olmuşlardır. Ya bu alttan kaynaklanan hareketlerin yayılması daha iyi konudaki insanların dikkatini çekerek onların da katılımlarıyla yeni bir boyut kazanmalarından ötürü Devrimi önceleyen yıllar esnasında 1785'te babasını öldürdüğüne yanlış olarak kanaat getirilen Catherine Esfinance, Dupati'nin onlar için 1786'da ünlü muhtırasını yazdığı Şamont'ta tekerleğe girilen 3 kişi veya Rouen parlamentosunun 1782'de zehirli adam öldürme suçundan yakılmaya mahkum ettiği ama cezası 1786'da hala infaz edilmemiş olan şu Marie-François Salmon olayları böyle olmuştur. Ya da özellikle bu çalkantıların, geza adaletinin ve onun örnek olması gereken dışavurumlarının etrafında sürekli bir kaygıyı beslemelerinden ötürü bu öneme sahip olmuşlardır. Dar ağaçların çevresinde sükuneti sağlamak için kaç kere halk için üzücü önlemlerin ve otorite için aşağılayıcı tedbirlerin alınması gerekmiştir. Margot Dargenson, Cilt 4, Sayfa 241 Büyük ceza gösterisinin bizzat bunun yönelik olduğu kişiler tarafından tersine döndürme tehlikesinin taşıdığı iyice görülmekteydi. İşkencelerin yarattığı büyük dehşet, feyli durumda dışı ocakları tutuşturmaktaydı. İnfaz günlerinde çalışmaya ara veriliyor, beyhaneler doluyor, etkililere küfür ediliyor, cellada muhafızlara ve askerlere hakaretler veya taşlar fırlatılıyordu. Ya kurtarmak ya da daha acımasız bir şekilde öldürmek üzere mahkum ele geçirmeye çalışılıyordu. Kavga ediliyordu ve hırsızlar için dar ağacı çevresindeki bu itiş kakır ve meraktan daha iyi hiçbir fırsat çıkmıyordu. Hardy buna ilişkin birçok örnek aktarmaktadır. Örneğin, ceza temininin bir infazı seyretmek için yerleştiği evdeki şu büyük hırsızlık. Cilt 4, sayfa 56. Ama özellikle ve bu sakıncalar işte bu noktada siyasal bir tehlike haline gelmekteydiler. Halk en çok suçu iğrenç ve iktidarı yenilmez olarak gösterme durumunda olan bu aynalar esnasında... Kendini cezaya çarptırılanlara yakın hissetmekteydi. Kendini en çok bu anlarda tıpkı mahkumlar gibi ne dengesi ne de ölçüsü olan yasal bir şiddetin tehdidi altında hissetmekteydi. Halkın bir tabagasının tümünün bizim küçük suçlular adını vereceklerimizle serseriler, sahte dilenciler, kötü fakirler, yan kesiciler, yataklık edenler ve çalıntı mağaz satanlar olan dayanışması oldukça sürekli bir şekilde dışa vurulmuştur. Polis kuşatmalarına direnme, muhbirlerin peşine düşülmesi, gözcüler veya dedektiflere saldırı gibi olaylar bu duruma tanıklık etmekteydiler. De Richel, La France Modern, 1974, sayfa 118-119. Oysa ceza ve polis baskısının amacı haline gelmekte olan nokta bu dayanısmanın kırılmasıydı ve işte bu azap çektirme töreninden, Şiddetin aniden tersine dönebildiği bu belirsiz bayramdan hükümdarın iktidarından daha çok bu dayanışmanı güçlenmiş olarak çıkması tehlikesi vardı. Ve 18. yüzyıl ile 19. yüzyıl ıslahatçıları infazlarının sonuçta halkı yalnızca korkutmakla kalmadıklarını unutmayacaklardır. Bu ıslahatçıların ilk feryatlarından biri bunların kaldırılması yönünde olmuştur. Azap çektirme oyununda halkın müdahalesiyle ortaya çıkan siyasal sorunu çerçeveleyebilmek için iki sahnenin zikredilmesi yeterli olacaktır. Bunlardan biri 17. yüzyılın sonunda meydana gelmiştir. Olay Avignon'da geçmiştir. Burada canavarlık tiyatrosunun başlıca unsurları karşımıza yeniden çıkmaktadır. Cellat ile mahkumun fizik çarpışmaları, düellonun tersine dönüşü, halkın cellatın peşine düşmesi, mahkumun isyan ile ceza makinesinin şiddetle tersine döndürmesi sayesinde kurtarılması. Pierre Dufort adındaki bir katilin ısılması söz konusuydu. Ayakları basamaklarda birçok kereler birbirine dolanmıştı ve onu boşlukta sağlandırmak mümkün olmamıştı. Celladın onun ceketinin önünü açtığı ve dizinin altıyla midesini ve karnına vurduğunu görünce, halk ona çok fazla acı çektirdiğini görünce ve hatta onu bir süngüyle boğazladığını sanınca, işkenceden geçene karşı merhamet ve cellada karşı duyulan öfkeden heyecanlanarak ona taş attılar ve aynı anda cellad, İki merdiveni açarak işkenceden geçeni aşağı attı ve omuzlarının üzerine atlayarak onu ezdi. O sırada bu celladın karısı mahkumlu ayaklarını direğin altından çekiyordu. Aynı anda onun ağzına kan gelmesine neden oldular. Fakat ona yönelik taş yağmuru arttı. Hatta asılmışın kafasına gelenleri bile oldu. Bu da celladı merdivene koşarak hızla aşağı inmeye zorladı. O kadar hızlı indi ki merdivenin ortasındayken düştü ve yere önce kafası çarptı. Bunun üzerine halk ona saldırdı. Elinde süngüsü olduğu halde ayağa kalkarak kendine yaklaşanları öldüreceği tehdidini savurdu fakat birkaç kere düşüp kalkıp iyi dövüştü. Çayda tamamen çamura bulandı ve nefes nefese kaldı ve halkın büyük bir heyecan ve öfkesi içinde üniversiteye kadar ve buradan da Cordelia mezarlığına kadar sürüklenerek götürüldü. Uşağı da iyi dövüştü, kafası ve vücudu yaralanmıştı, götürüldüğü hastanede birkaç gün sonra öldü. Bu arada bazı yabancı ve tanınmadığı kişiler merdivene çıkarak asılmışın ipini keserlerken diğerleri büyük bir misiyere duası süresince asılı kalmış olan bu kişiyi aşağı aldılar ve aynı anda direk devrildi ve halk celadın merdivenini parçaladı. Çocuklar direği büyük bir aceleyle Rona taşıdılar. Mahkuma gelince adaletin eline geçmesin diye onu bir mezarlığa ve buradan da San Antonio Kilisesi'ne taşıdılar biskopos onu affetti, hastaneye laflettirdi ve görevlilerin ona çok güzel bir bakım göstermelerini istedi. Tutanağı kaleme alan kişi son olarak şunu eklemektedir. Orada yeni bir elbise, iki çift çorap, ayakkabılar yaptırdık, onu tepeden tırnağa yeniden giydirdik. Meslektaşlarımızdan kimi gömlekler, kimi çamaşır, kimi eldiven, kimi de bir peruka verdi. L. Le duhamel, Les Executions Capitalist Davignon, Au, 18 e siècle. 1890 sayfa 5-6 Bu cinsten sahneleri 19. yüzyılda hala rastlanmaktaydı. J. Covrens, A History of Capital Punishment 1932 sayfa 195-198 ve sayfa 56'da bunlardan bazılarını zikretmektedir. Diğer sahne bir yüzyıl sonra Paris'te meydana gelmiştir. 1775'te buğday isyanının ertesinde olmuştur. Halk arasındaki aşırı gerginlik Temiz bir infaz beklentisi yaratmıştır. Dar ağacı ile özenle uzakta tutulan halkın arasında çift sıra asker, bir yandan yapılacak infazı, diğer yandan da mümkün bir isyanı gözetim altında tutmaktadır. Bağlantı kopmuştur. Halka açık azap çektirme ama bunun içindeki seyirlik kısım etkisizleştirilmiş veya daha doğrusu soyut bir korkutma haline indirgenmiştir. Adalet boş bir meydanda silahların gölgesinde aşırıya kaçmadan infaz yapmaktadır. Öldürdüğünü gösteriyorsa da bunu yukarıdan ve uzaktan yapmaktadır. 18 ayak uzunluğundaki iki direk ancak öğleden sonra saat 3'te dikildi ve herhalde bu iş büyük bir ders olsun diye yapıldı. Grev meydanı ve bütün çevre saat 2'den itibaren çeşitli süvari veya piyade birliklerine mensup takımlar tarafından tutulmuştu. İspanyollar ve Fransız muhafızlar buraya açılan caddelerde devreye gezmeyi sürdürüyorlardı. İnfaz sırasında... Greve kimse sokulmadı ve çevrede askerlerin çifte bir saf oluşturdukları, tüfeklerini süngülerini takmış olarak sırt sırta durdukları böylece bir sıranın meydanın dışına bakarken diğerinin de içine baktığı görülmekteydi. İki talihsiz yol boyunca masum olduklarını haykırıyorlar ve merdiveni çıkarlarken de aynı itirazı sürdürüyorlardı. Hardy, Cilt 3, 11 Mayıs 1775, Sayfa 67 Azap çektirme ailenin terk edilmesinde acaba mahkumlara karşı duyulan insani duyguların ne gibi bir rolleri olmuştur? Bu ikircikli ailenlerin etkisi karşısında iktidar cephesinde her halükarda siyasal bir korku oluşmuştur. Bu cinsden bir kalpaklık dar ağız söyle denilebilecek şeyin içinde açıkça görülebilmekteydi. İnfaz ayni mahkumun suçluluğunu halkın önünde itirafta bulunarak, yafta taşıyarak ve hiç kuşkusuz onu zorladıkları açıklamaları yaparak ilan etmesini gerektiriyordu. İnfaz esnasında ona ayrıca bir de konuşma fırsatı verilmekteydi. Bu konuşmayı suçsuzluğunu haykırmak için değil, suçunu ve mahkum edilmesinin adil olduğunu onaylamak için yapması gerekiyordu. Kronikler bu cins söylevlerden bir sürüsünü aktarmaktadırlar. Bunlar gerçek söylevler midir? Belli sayıda örnek itibariyle kesinlikle öyle. Daha sonra örnek ve teşvik oluştursun diye dolaştırılan yapay söylevler mi? Kuşkusuz bu cinsin olanları çok daha fazladır. Örneğin 18. yüzyılda Britanya'daki ünlü çetenin reisi Marion Legoff'un ölümüne ilişkin olarak aktarılanlara Ne kadar inanılabilir Dar üzerinden şöyle bağırdı söylenmektedir Beni işiten babalar ve anneler Çocuklarınıza iyi bakınız Onları iyi eğitiniz Çocukluğumda yalancı ve tembeldim İşe 6 liart değerinde Bir bıçak çalarak başladım Daha sonra çerçileri Sığır tüccarlarını soydum Nihayet bir hırsız çetesini yönettim ve işte bu yüzden buradayım. Bunları çocuklarınıza anlatınız ki hiç olmazsa onlar için örnek olsun. Core Documents de Crimin Dogi Retrospective 1896 sayfa 297 Böylesine bir söylev, terimlerine varıncaya kadar halka yönelik edebiyatın içinde geleneksel olarak görülen ahlaka o kadar yakındır ki ancak düzmece olabilir. Fakat bir mahkumun son sözleri gibi bir türün varlığı başlı başına anlamlıdır. Adalet, kurbanını maruz kaldığı işkenceyi bir bakıma gerçek haline getirmesine ihtiyaç duymaktaydı. Suçludan, suçunun iğrençliğini ilan ederek kendi cezasını kendinin onaylanması istenmekteydi. Tıpkı üç kez katil olan jean Dominique Langla'da yapıldığı gibi. Ona, hepiniz Avignon kentinde yapılan korkunç, iğrenç ve alınacak eylemi dinleyiniz. Kutsal dostluk hukukunu insanlık dışı bir şekilde çiğneyerek bu kente bıraktığım anı iğrençtir dedirtilmektedir. Zikreden Dohamel Sayfa 32 Halk arasında dolaşan, olayı anlatan tek yapraklık yazılar ve ölüm destanları belli bir bakış açısından davanın devamıdırlar veya bunlar azap çektirmenin gizli ve yazılı gerçeği ceza usulünden suçlunun bedenini, hareketine ve söylemine geçirdiği şu mekanizmayı sürdürmektedirler. Adaletin gerçek üzerine temellenmek için bu cins düzmece söylemeleri ihtiyacı vardı. Kararları böylece bunların alınmasından sonra ortaya çıkan tüm bu kanıtlarla çevremekteydi. Suç öykülerinin ve iğrenç hayat hikayelerinin davanın başlamasından önce ve çok hoşgörülü olduğundan kullanılan bir adaleti zorlamak üzere tamamen propaganda yönelik olarak yayınlandıkları da olmaktaydı. İltizam Kumpanyası kaçakçıları gözden düşürmek üzere onların suçlarını anlatan bültenler yayınlamaktaydı. 1768'de bir çetenin başı olan montein adında Birine karşı tek yapmaklı yazılar dağıtılmaktaydı. Bizzat bunları yayına hazırlayan kişi şöyle demekteydi. Gerçeklikleri oldukça kuşkulu bazı hırsızlıklar onun üzerine yıkıldı. Montaigne, vahşi bir hayvan, avlanması gereken ikinci bir sırtlan olarak gösterildi. Orvenlilerin kafası kızgın olduğundan bu fikir tuttu. Puy de Döm arşivleri zikreden M. Cülhurt, birin yanında et kontrbande en haut Oven A, 18 Seekl 1937 sayfa 24 8. ayrımın sonu sayfa 117 Hapishanenin doğuşu Michel Foucault sayfa 117 Fakat bu edebiyatın kullanımı gibi etkisi de kaypaktı. Mahkum geniş ölçüde sergilenen bu suçların çapı ve bazen de gecikmiş olarak getirilen pişmanlık yüzünden kahramanlaştırılmış oluyordu. Yasaya karşı zenginlere, güçlülere, yargıçlara, vergi memurlarına veya gözetleme noktalarına karşı iltizama ve görevlilerine karşı insanların içinde kendini kolaylıkla tanındıkları bir kavga yürütmüş olarak gözüküyordu. İlan edilmiş suçları karanlığın her gün koruduğu minik mücadeleleri destan haline gelecek kadar genişletiyorlardı. Eğer mahkum pişmanlık getiren, kararı kabul eden, suçlarından ötürü Tanrı'dan ve insanlardan özür dileyen bir şekilde görünürse, onun arınmış olduğu kabul edilmekteydi. Kendi tarzında bir aziz gibi ölmekteydi. Fakat onun şanını meydana getiren yenilmezliğiydi. İşkenceler esnasında teslim olmayarak hiçbir iktidarın kırmayı başaramadığı bir güç göstermekteydi. Güç göstermekteydi. İnanılır gibi gelmeyecek ama infaz günü beni suçumu hakkın önünde itiraf ederken heyecansız olarak gördüler Sonunda çarmıhın üzerine hiçbir korku belirtisi göstermeden oturdum. Avignon'da 12 Nisan 1768'de infaz edilen J.D. Langley'de'nin yakınması. Kara kahraman mı yoksa uzlaşmaya varan suçlu mu? Gerçek halk savunucusu mu yoksa boyun eğdirilmesi olanaksız güç mü? Halk efsanelerinin, söylentilerinin, almanakların, mavi kitaplıkların Fransa'da 18. yüzyılda halka dönük edebiyat yayınlarının genel adı Mac'da. Suçlusu, görünüşte izlememesi gereken örneğin ahlaka altında bütün bir çarpışma ve mücadele belliğini kendinde taşımaktadır. Öldükten sonra anıları şerefli bir şekilde saklanan ve mezarları saygıyla korunan bir cins aziz haline gelen mahkumlar görülmüştür. Britanya'da 1740'a doğru infaz edilen Tanguy'un örneği böyle olmuştur. Mahkum edilmeden önce günah çıkartıcısının emri üzerine uzun bir tövbeye başladığı doğrudur. Sivil adalet ile dinsel kefalet arasında bir çatışma mı? Bu konuda bakınız A. Cor, Op, Cilt, Sayfa 21 Kor, Trividi, Une, Promanede, A la Montaigne, De Justice, Et, A la Tomb, Tanguy'a atıf yapmaktadır. Bunlardan bazılarının adeta tamamen olumlu kahraman tarafında geçtikleri görülmüştür. Bunlardan bazıları için şan ve iğrençliğin birbirlerinden ayrı şeyler değil de Tersine dönebilir bir çehre içinde uzun süre bir arada kalan şeyler olduğu görülmüştür. Bazı önde gelen çehrelerin Remandro'nun iki büyük dedikleri kartuş ve mandrin. Bunlara cilleriyi de eklemek gerekir. Döle Culture Popular Aus 17. Et 18 SCSS 1964 sayfa 112. İngiltere'de Jonathan Wild, Jack Shepherd Claudio Duval'ı oldukça benzer bir rol oynamışlardır. Çevresinde çoğalan bütün bu suç edebiyatının içinde kuşkusuz ne safarinde bir halkın ifadesini ne de yukarıdan gelen uyumlu bir propaganda ve ahlakileştirme girişimini görmek gerekir. Bu edebiyat ceza uygulamasını kuşatan iki unsurun karşılaştıkları yerdi. Suç çevresinde bu suça verilen ceza ile onun anısı arasındaki mücadelenin cereyan ettiği bir cins cepheydi. Bu anlatılanların basılabilmiş ve dağıtılabilmiş olmalarının nedeni, tam da onlardan ideolojik denetime yönelik etkilerin beklenmiş olması, almanakların, tek yaprak destanların vesaire basın ve dağıtımı ilki olarak sıkı bir denetime tabi kılınmıştı. Bunların küçük tarihin gerçeğe yakın öyküleri olmalarıdır. Ancak bunların bu kadar dikkate alınmış olmalarının, halk sınıflarına yönelik temel okuma parçalarının içine yer almış olmalarının nedeni, bu sınıfların bu eserlerde yalnızca anıları değil, aynı zamanda destek noktaları buluyor olmalarıdır. Meraktan kaynaklanan ilgi aynı zamanda siyasal bir ilgidir. Böylece bu metinler, aktardıkları olaylar, verdikleri yankı ve ünlü olarak ifade edilen bu suçlara atfettikleri şan ve herhalde bizatihi kullandıkları kelimeler içinde iki çehreli söylevler olarak okunabilir, talihsizlik, iğrençlik gibi kategorilerin veya ünlü, ağlanası gibi nitelemelerin, Galieri ve arkadaşlarının hayatı, büyük hırsızlıkları ve kurnazlıklarının ve ağlanısı ve talihsiz sonlarının öyküsü gibi anlatılardaki kullanımını incelemek gerekirdi. Bu başlık Normandiya Mavi Kitaplığında olduğu kadar Troya'dakinde de bulunmaktadır. K.R.Ş. R. Helot La Bibliothèque Bleue en Normandie 1928 Azap çektirilen kişinin bedeni boyunca mahkum eden iktidar ile Tanık katılımcı, bu infazın muhtemel ve çıkıntı yapan, kurbanı olan halkın karşılaştıkları dar heyecanlarını da herhalde bu edebiyata yaklaştırmak gerekir. Koskoca bir söylev kitlesi, ayinselleştirmek istediği iktidar ilişkilerini iyi kanalize edemeyen bir törenin izinden koşarak aynı çatışmaya göğüs germişti. Suçların, suçlunun ölümünden sonra ilanı adaleti haklı çıkartıyor ama aynı zamanda suçluyu şanlı kılıyordu. Bu yüzden ıslahatçılar kısa bir süre sonra bu yaprak halindeki anlatıların iptalini istediler. Örneğin, bakınız Lacretel, bize işleyen bu güçlü duyguları tatmin etmek, büyük bir örneğin bıraktığı izlenimi derinleştirmek için bu korkunç öykülerin dolaşımına izin verilmekte, halk şairleri bunları ele geçirmekte ve bunların ününü her yere yaymaktadırlar. Bu aile, bir gün kapısında oğullarının suçlarını ve uğradıkları işkencelerin söylendiğini duymaktadır. Diskors, Surles, Penis, Infamaniyes 1784 sayfa 106 Gene bu nedenle biraz da yasa dışılığın küçük ve gündelik destanların rolünü oynayan şeylere karşı halkın büyük bir ilgisi bulunmaktaydı. Buradan kaynaklanan bir olgu olarak halkın yasa dışılığının siyasal işlevi değiştikçe bunlar da önemlerini kaybetmişlerdir. Bunlar tamamen başka bir suç edebiyatının gelişmesi ölçüsüne yok olmuşlardır. Bu suçun yüceltildiği bir edebiyattır. Ama bu yüceltme suçun bir güzel sanat olmasından, suçun istisnai doğasından ötürü bir eser olmasından, suçun güçlülerin ve iktidar sahiplerinin canavarlığını açığa çıkartmasından, haydutluğun hala ayrıcalıklı olmanın bir biçimi olmasından ötürü yapılmaktaydı. Kara Romandan, Quincy'ye, veya Otrantoş şatosundan Baudelaire kadar suçun koskoca bir estetik olarak yeniden yazılışı vardır. Bu aynı zamanda suçluluğun kabul edilebilir biçimler altında sahiplenilmesidir. Bu görünüşte suçun genelliğinin ve yüceliğinin keşfidir. Bundan ötürü yüceliğin de suç işlemeye hakkının olduğunu ve hatta suçun gerçekten büyük olanların tekelci olarak sahip oldukları ayrıcalık haline geldiğinin iddia edilmesidir. Güzel cinayetler yasa dışı alanın küçük adamlarının harcı değildir. Polisi edebiyata gelince Gaborya'dan itibaren bu ilk yer değiştirmenin peşinden gitmiştir. Hileleri, purnazlıkları zekasının aşırı keskinliğiyle sunduğu suçlu, kendini kuşku duyamayacak bir konuma getirmiştir. Ve iki yüksek zeka katilinki ve dedeklifinki arasındaki mücadele çarpışmanın esas biçimini oluşturacaktır. Suçlunun hayatını ve yaptığı kötülüklerin ayrıntılarını veren, suçlarını kendiliğinden itiraf edilen bir biçimde sunan ve çekilen azapları sayıp döken şu anlatıların iyice uzağında kalmaktadır. Olayların ve itirafın sergilenmesinden yavaş bir keşif sürecini, azap anından araştırma saplasına, iktidarla olan fizik çarpışmadan suçlu ile dedektif arasındaki entelektüel mücadeleye geçilmiştir. Polisiye edebiyatın doğmasıyla ortadan yok olan yalnızca tek sahiplik suç destanları değildir. Aynı zamanda köylü caninin şanı ve azabın karanlık bir şekilde kahramanlaştırılması da yok olmuştur. Halk çocuğu şimdi ince gerçeklerin hasmı olamayacak kadar basit kalmıştır. Bu yeni edebi tür içinde artık ne halk kahramanları ne de büyük infazlar vardır. Suçlular burada kötü ama akıllıdırlar ve ağır ceza verilirse bunun içinde acı çekmenin yeri yoktur. Polisi edebiyat suçluyu çevreleyen parıltıyı başka bir toplumsal sınıfa aktarmaktadır. Gazeteler ise gündelik olaylar başlığı altında suçları ve bunların cezalandırmalarının tek düzeliğini destansız bir şekilde ele alacaklardır. Paylaşım yapılmıştır. Halk suçlarından duyduğu eski gururundan vazgeçsin, büyük cinayetler bilgilerin sessiz oyunu haline gelmiştir. 2. Ceza Birinci ayrım, genelleşmiş ceza. Cezalar ılımlı ve suçlarla orantılı olsunlar, ölüm cezası yalnızca cinayet işleyenleri verilsin, ve insanlığı isyan ettiren azap çektirmeler kaldırılsın. Krallık Kançılar yası Şikayet Defterlerinin Azap Çektirmeler Konusundaki Konularını 1789'da böyle özetlemektedir. K.R.S. E. Seligman, La Justice sous la Revolution. Cilt 1, 1901 ve A. Les Cahiers des Thoughts Généraux et la Justice Criminel, 1883, sayfa 13, 20. Azap çektirmeleri karşı olan itirazlar, 18. yüzyılın ikinci yarısında her yerde karşımıza çıkmaktadırlar. Hukuk felsefecileri ve kuramcılarında, hukukçularda, yasa adamlarında, meclislerdeki kanun koyucularında. Başka şekilde cezalandırmak gerekir, hükümdarın mahkumla olan bu fiziki çarpışmasını bozmak, hükümdarın intikamı ile halkın azap edilen öfkesinin azap çektirilen ve cellat aracılığıyla olan göğüs göğüsle mücadelesini çözmek gerekir. Azap çektirme, çabucak dayanılmaz hale gelmiştir. Eğer tiranlığı, aşırılığı, intikam tutkusunu ve gaddar bir cezalandırma zevkini Şepetyun de Villeneuve, kurucu meclisteki nutku, parlamento arşivleri C16-S641 Açık ettiği iktidarın cephesinden bakılacak olursa isyan ettiricidir. Umutsuzluğa düşenler ve buna rağmen hala tanrıyı ve ellerine düşmüşe benzediği yargıçlarını A. Boucher Observations sur Louis Criminals 1781 sayfa 125. Kutsaması beklenen kurban açısından bakıldığında utanç vericidir. Kralın şiddetiyle halkın şiddetinin birbirlerine karşı burada bulacakları desteklediğiyle her halükarda tehlikelidir. Egemen güç bu canavarca rekabette bizzat kendinden kaynaklanan bir meydan okuma olduğunu ve ona bir gün karşılık verilebileceğini göremiyormuşa benzemektedir. Kanın oluk gibi aktığını görmeye alışan halk, intikamın ancak kanla alınabileceğini çabuk öğrenmektedir. Rakeze, Kurucu Meclisteki Nutku, 3 Haziran 1791, Parlamento Arşivleri, Cilt 26 Birçok hasmane kuşatmaya konu olan bu törenlerde, silahlı adalet ile tehdit edilen kurban arasındaki ölçüsüzlüğün birbiriyle kesiştikleri görülmektedir. Joseph de Maistre bu ilişkide mutlak iktidarın temel mekanizmalarından birini bulacaktır. Celat, hükümdar ile halk arasındaki dişli görevini görmektedir. Onun taşıdığı ölüm, serf haline getirilmiş köylülerin, sempetez bulgu bataklıkların ve salgın hastalıkların üzerinde inşa ederken taşıdıkları ölüm gibidir. Bu ölüm evrensellik ilkesidir. Despotun tekil iradesini herkes için bir kanun ve bu yok edilen bedenlerin her birini devlet yapısı için bir taş haline getirmektedir. Masumlara darbe indiriyor olmasının bir önemi yoktur. 18. yüzyıl ıslahatçıları rastlantısal ve ayinsel olan bu aynı şiddetin içinde bunun tersine iktidarın meşru kullanımını aşan şeyleri ifşa etmişlerdir. Bunlar birbirlerini davet etmektedirler. Çifte tehlike, ceza adaletinin artık intikam almak yerine cezalandırması gerekir. İşkencesiz bir ceza konusundaki bu ihtiyaç önce gönülden gelen bir çığlık veya öfkeli bir haykırış olarak yükselmiştir. Katillerin en beterine bile ceza verilirken, onda en azından bir şeye karşı saygı duyulması gerekmektedir. insanlığına 19. yüzyılda bir gün gelecek, suçlunun içinde keşfedilen bu insan müdahalenin hedefi, düzelttiğini ve dönüştürdüğünü iddia ettiği nesnesi, bir sürü garip bilim ve uygulamanın alanı, cezaevleri bilimi, suç bilim haline gelecektir. Fakat bu aydınlanma döneminde insanın azap çektirmenin, barbarlığının karşısına konulması, hiç de pozitif bir bilginin teması olarak değil de hukukun sınırı olarak olmaktadır. Cezalandırma yetkisinin meşru sınırı. Eğer onu dönüştürmek istiyorsa, onda ulaşması gereken No Limit Hangere. Hükümdarın intikamına dur denilen noktayı belirlemektedir. İslahçıların da racı despotluğuna karşı geçerlik kazandırdıkları insanda bir ölçü insandır. Ama nesnelerin değil de iktidarın ölçüsü. Demek ki sorun vardır. Bu sınır insan geleneksel ceza uygulamasını karşına nasıl konulmuştur? İslahat hareketinin nasıl büyük ahlaki meşrulaştırma noktası haline gelmiştir? Azap çektirme karşısında herkesin duyduğu bu dehşet ve insani olacak cezalar konusunda neden böylesine bir ısrar vardır? Veya aynı anlama gelmek üzere yumuşak hale getirilmiş cezalandırma sistemi talebinin her yerinde mevcut olan bu iki unsur tek bir strateji halinde birbirleriyle nasıl eklemleşeceklerdir? Büyük ıslahatçılar, Bekkarya, Servan, Dupati veya Lakretel, La La La La Duport, Pastoret, Target, Bergasse, şikayet defterleri yazarları veya kurucu meclis üyeleri 18. yüzyılın sonlarında bile bunu artan bir katılıkla hala reddetmekte olan adli bir aygıta ve klasik kuramcılara bu yumuşaklığı dayatmış olmalarından ötürü şana gark edilmişlerdir. Özellikle Kareş'e Muert de ile Beccaria arasındaki polemik Refutation to Trite Des Delis et Des Peins, 1766. Ancak bu ıslatı, tarihçilerin yakınlarda, adli sicillerde yaptıkları incelemeler sonucunda ortaya çıkarttıkları bir sürecin içine yerleştirmek gerekir. Cezaların 18. yüzyıl süresince gevşemeleri veya daha kesin olarak bu dönemde suçların şiddetlerinin azalmışa benzediği ve bu arada bunun karşılığı olarak cezaların yoğunluklarının bir bölümünü kaybettikleri ama bunun artan müdahaleler sayesinde gerçekleştiği çifte bir hareket. Nitekim 18. yüzyılın sonundan itibaren kanlı suçlarda ve genel olarak da fizik saldırılarda büyük bir azalma kaydedilmektedir. Mülkiyete karşı suçlar şiddeti suçların yerini alıyor'a benzemektedirler. Hırsızlık ve dolandırıcılık bayrağı, cinayet, yaralama ve darptan almaktadırlar. En fakir sınıfların yaygın, fırsatlara bağlı ama sık olan suçluluğunu yerine sınırlı ve becerikli bir suçluluk nübeti devralmıştır. 17. yüzyıl suçluları bitkin, iyi beslenemeyen, anlık Öfkesi burnunda yaz suçlularıdır. 18. yüzyılınkiler ise hesaplı kitaplı, çok bilmiş, kurnaz, hinoğlu hindirler. Marjinallerin suçluluğu. Pechaunu Analiz de Normandie 1962 sayfa 236 ve 1966 sayfa 107-108. Son olarak da suçun iç örgütlenmesi değişmektedir. Büyük haydut çeteleri, küçük silahlı örgütler halinde ortaya çıkan yağmacılar, iltizam görevlerini ateş atan kaçakçı çeteleri, birlikte serserilik eden terhisli veya kaçak askerler çözülme eğilimine girmişlerdir. Bunlar kuşkusuz daha iyi takip edildiklerinden ötürü göze batmamak için küçülmek zorunda kalmışlardır. Çoğu zaman bir avuç insandan daha fazla değillerdir. Daha kaçamak işlerle, daha az güç gerektiren ve katliama uğrama tehlikesi daha az olan işlerle yetinmektedirler. Büyük çetelerin fizik olarak tasfiyeleri veya kurumsal açıdan çözülmeleri, 1755'ten sonra artık bireyici olarak ortaya çıkan veya soyguncular ile hırsızlardan oluşan tüm küçük grupların işe haline gelen bir mülkiyet karşıtı suçluluğa serbest alan bırakmıştır. Bu grupların mevcudu dört kişi geçmemektedir. Elroy, Ladurie. In Point, 1973, Bütüncül bir hareket yasa dışılığı bedene yönelik saldırılardan mallara yönelik az veya çok doğrudan saldırıları döndürmüş ve kitle suçluluğundan büyük bölüme itibariyle profesyonelere ait olan uçlar ve marjlar suçluluğuna doğru bir geçişe neden olmuştur. Demek ki her şey sanki suçların tedrici bir çekilmesi olmuşçasına insan ilişkilerine egemen olan gerilimlerin gevşemesi şiddet atılımlarının daha iyi denetlenmesi. N.W. Morgensen, Aspects, De La Societe, Engoron, A.W. 17, ve 18, S.C.S. 1971, Daktilo, Tez, Sayfa 326. Yazar Aoi, ülkesindeki şiddetli suçların devrim arefesinde, 14. Lü dönemindekinden 4 kat daha az sayıda olduklarını gösteriyor. Pierre Chatonu tarafından yönetilen, Normandiya'daki suçluluğa ilişkin araştırmalar genel olarak şiddetin aleyhine sahtekarlık alanında meydana gelen bu yükselişi açığa çıkartmaktadırlar. 1962, 1966 ve 1972 tarihli Analiz de Normandiya'da yer alan B. Butelet, J. C. Le Gégo ve V. Boucheron'un makalelerini K. R. E, Paris için bakınız P. Petrovic in Crime et Criminalité en France, A. O. et... 17 ve 18 Cecil 1971 aynı olgu İngiltere'de de varmışa benzemektedir. Bakınız C. Hibbert The Roots of Evil 1966 sayfa 72 ve C. Tobias Crime and Industrial Society sayfa 37. Ve sanki yazı dışı uygulamaları beden üzerindeki baskılarını kendiliklerinden gevşeterek başka hedeflere yön yönelmişlermiş gibi cereyan etmektedir. Yasaların yumuşamasından önce suçların yumuşaması. Öte yandan bu dönüşümü onun sındığı içinde yer alan birçok süreçten ayırmak mümkün değildir. Ve öncelikle de P. Çahanlu'nun kaydettiği üzere ekonomik baskılar oyunundaki bir değişmeden, hayat düzeyindeki genel bir yükselmeden, yüksek bir nüfus artışından, zenginliklerin ve mülklerin artışından ve bunun bir sonucu olan güvenlik ihtiyacından ayırmak mümkün değildir. F. Chahunu, Annelies de Normandie, 1971, sayfa 56. Ayrıca, 18. yüzyıl boyunca metinlerin birçok noktada katılığını artırdığı adaletin belli bir ağırlaşması fark edilmektedir. İngiltere'de 19. yüzyılın başında tanımlanan 223 idamlık suçtan 156'sı son yüzyıl boyunca yürürlükte olmuşlardır. Thomas Powell Buxton, Parliamentary Debate, 1819-39. Fransa'da sersirli ilişkin yasalar 17. yüzyıl boyunca birçok kereler yenilenmiş ve ağırlaştırılmıştır. Adaletin daha sıkı ve daha özenli olarak uygulanmasıyla eskiden elinden kaçmasına daha kolayca göz yumduğu, koskoca bir küçük suçluğu gündeme alma eğilimine girilmiştir. Adalet 18. yüzyılda nispi sıklığı artan hırsızlığa karşı daha katı olmuş ve ona karşı artık burjuva sınıf adaleti edasına bürünmüştür. El Eroy, La Durye, Contrpoint 1973, A. Farcın, Leval, Dalmens, A. Paris, A. 18, Sehsıl, 1974 incelemesi bu eğilimi teyit etmektedir. 1750-1755 arasında bu cinsten kararların %5'i kürek cezasıdır ama aynı oran 1755-1790 arasında %15'e çıkmıştır. Mahkemenin sertliği zamanla artmaktadır. Topluma yararlı olan ve düzenli ve mülkiyete saygılı olmak isteyen değerlerin üzerine, bir tehdit çökmüştür. Sayfa 130-142 Örgütlü ve açıkta gerçekleşen bir suçluluğu önleyen onun daha gizli biçimlere doğru kaymasına yol açan bir polis aygıtı Fransa'da ama özellikle Paris'te gelişmiştir. Ve bu tedbirler bütününe suçlarda sürekli ve tehlikeli bir artış olduğuna ilişkin genellikle kabul gören bir inancı eklemek gerekir. Bugünün tarihçileri büyük suç çetelerinde bir azalma fark ederlerken Letroge Onları çekirge sürüleri gibi tüm Fransa kürlerinin üzerine çöküyor olarak görmekteydi. Bunlar çiftçilerin geçimliklerini gündelik olarak yalayıp yutan kıyıcı böceklerdir. Benzetmesiz konuşursak bunlar tüm ülkeye yayılmış ve sadaka adı altında gerçek vergiler toplayan işgal ordularıdır. En fakir köylülere devletin aldığı biçme vergisinden daha pahalıya mal olmaktadırlar. Verginin en yüksek olduğu yerde bu vergiden en az üçte bir daha fazla. Letros... Memories, Surles, Vagabond, 1764, sayfa 4. Gözlemcilerin çoğu suçluluğun arttığını savunmaktadır. Bunu tabii ki daha büyük bir sertlikten yana da iddia etmektedirler. Ama daha ölçülü, şiddete başvuracak bir adaletin daha etkin olacağını, kendi sonuçları karşısında daha az gerileyeceğini düşünenler de aynı şeyi iddia etmektedirler. Örneğin, bakınız, C. Dupati, Memorie, Justificate Pour Trois Homes, Condamnus Ela Ruh, 1786 sayfa 247. Davaların çokluğundan boğulduklarını iddia eden yargıçlar da bunu iddia etmektedirler. Hakların sefaleti ve adaletin yozlaşması suçluların ve suçların sayısını çoğaltmıştır. Turnel Odası Başkanlarından birinin krala verdiği bir söylevden 2 Ağustos 1768 zikreden Alet Farç Sayfa 66 Mahkemelerin gerçek uygulamaları ise bunun böyle olduğunun her halükarda göstermektedirler. Devrim bir imparatorluk çağı eski rejimin son yıllarını ilan etmişlerdi bile. 1782-1789 yılları arasında görülen davalarda tehlikenin artışı çarpıcı olacaktır. Fakirlere karşı sertlik, tanıklığın, bilinçli olarak reddi, buna karşılık olarak çekinmenin, kinin ve korkunun artışı. Peçavnu op. Cilt 1966 sayfa 108 9. ayrımın sonu sayfa 131 Hapishanenin doğuşu Michel Foucault sayfa 131 Bir kan suçluluğundan bir sahtekarlık suçluluğuna doğru olan sapma fiili durumda üretimin gelişmesinin, zenginliklerin artmasının, mülkiyet ilişkilerinin daha yoğun bir adli ve ahlaki değerlendirilmesinin, daha sıkı gözetim yöntemlerinin, halkın daha sıkı çerçevelenmesinin, daha uygun saptama, yakalama ve haber alma tekniklerinin kendilerini gösterdikleri koskoca bir karmaşık mekanizmanın içinde yer almaktadır. Yasa dışı uygulamaların yer değiştirmesi, cezalandırma uygulamalarının yaygınlaşması ve incelmesiyle bağlantılıdır. Tutumlarda genel bir dönüşüm, zihin ve bilinçaltı alanına ait olan bir değişim mi? Terim N.W. Mogensen'e aittir. Dok, cid. Belki ama daha kesin ve daha dolaysız olarak bireylerin varlıklarını kuşatan iktidar mekanizmalarını uyarlamak üzere bir çaba. Bunların her günkü, bunların her günkü davranışlarıyla, kimlikleriyle, faaliyetleriyle, görünüşte oransız olan hareketleriyle ilgilenmeyi üstlenen, ve bunları gözetim altına alan aygıtların bir uyumu ve bir incelmesi, bir halkı meydana getiren bu gövde ve güç çoğulluğuna ilişkin başka bir siyaset. Resm olmakta olan hiç kuşkusuz mahkumların insanlığına karşı yeni bir saygıdan çok hafif cezalarda bile azap çektirme henüz sıklıkla uygulanmaktadır, daha becerikli ve daha incelmiş bir adalete toplumsal büyüğü daha sık bir şekilde kuşatan bir cezalandırmaya doğru bir eğilimdir. Gairesel bir sürece göre, şiddetli suçlara geçiş eşiği yükselmekte, ekonomik suçlara karşı hoşgörüsüzlük artmakta, cezai müdahaleler hem daha erken hem de daha çok sayıda olmaktadırlar. Eğer bu süreç ıslahatçıların eleştirel söylemleriyle karşılaştırılacak olursa, Dikkat çekici bir stratejik rastlaşmayı kaydetmek mümkün olacaktır. Nitekim ıslahatçıların yeni bir ceza sisteminin ilkelerini oluşturmadan önce geleneksel aday sistemi içinde saldırdıkları şey tam da cezaların aşırılığı olmaktadır. Fakat bu aşırılık cezalandırma yetkisinin kötüye kullanımından çok bir kuralsızlığa bağlıdır. Turet 24 Mart 1790'da kurucu mecliste yeni adli örgütlenme konusundaki müzakereleri açmıştır. Ona göre adli güç Fransa'da üç biçimde bozulmuştur. Özel bir sahiplenmeden ötürü yargıçlık görevleri satılmaktadır, bunlar miras yoluyla aktarılmaktadır, ticari bir değerleri vardır ve bu nedenden ötürü adalet iyi gelir getirmektedir. 2. Yetki tipi arasındaki karışmadan ötürü adaleti yerine getiren ve yasayı uygulayarak karar veren kişi bizzat yasayı yapan kimsedir. Son olarak da adaletin icra edilmesini belirsiz kılan koskoca bir ayrıcalıklar dizisinden ötürü. Ayrıcalıklı olan ve kamu hukuku dışında kalan mahkemeler, ceza usulleri, davacılar hatta suçlar vardır. Parlamento arşivleri, Cilt 12, sayfa 344. Bu en azından yarım yüzyıldan beri yapılmakta olan ve hepsi de bu bozulmanın içindeki kuralsız bir adalet ilkesinin varlığını ihbar eden, sayılamayacak kadar çok eleştirel formülden yalnızca biridir. Ceza Adaleti öncelikle onu sağlamakla yükünü mercilerin tek ve sürekli bir hiyerarşi oluşturamamanın yanı sıra çok sayıda olmalarından ötürü kuralsız olmaktadır. Bu konuda diğerleri arasında Saylinguet, Necessit, Dun, Reform, Dans, Ladmin, de la Justice, 1764 veya Abuche, Dargis, Cahier, Dun, Magistrat, 1789'a atıf yapılabilir. Dinsel yargı makamları bir yana bırakılsa bile farklı adaletler arasındaki süreksizlikleri, koşuşturmaları ve çatışmaları hesaba katmak gerekir. Küçük suçların bastırılmasında hala önemli olan senyörlerin adaleti hem çok sayıda hem de iyi eşgüdümlenmemiş olan kralın adaletleri, egemen mahkemeler, kahyalık mahkemeleri ve özellikle de ara kademe mahkemesi olarak yakın tarihlerde kurulmuş olan sulh mahkemeleriyle sık sık çatışmaya girmektedirler. Bunları ayrıca kralın veya temsilcilerinin pıral dışı olarak kapatma ve sürgün kararlarını verebilme konusundaki her tür haklarını eklemek gerekir. Bu çok sayıdaki merci bizatihi bolluklarından ötürü birbirlerini etkisizleştirmekte ve toplumsal bünyeyi tüm genişliği içinde kapsamaktan aciz kalmaktadırlar. Bunların birbirlerine... Arap saçı gibi dolanmış olmaları bu ceza adaletinde paradoksal olarak boşluklar yaratmaktadır. 1670 genel kararnamesine rağmen örf ve usul farklarının ötürü boşluklar, her mercinin kendini savunmak durumunda hissettiği özel çıkarlardan, siyasal veya ekonomik ötürü boşluklar son olarak da affederek, cezaları hafifleterek, yargıçları önerilerde bulunarak veya doğrudan baskı yaparak adaletin düzenli ve ağırbaşlı akışını engelleyebilen krallık iktidarının müdahalelerinden ötürü. Islahatçıların eleştirilerinde zayıflık veya gadarlıktan çok kötü bir iktidar ekonomisi söz konusu olmaktadır. Mahkumların cehalet ve fakirliklerinin de yardımıyla hukukun çağrılarını ihmal edebilen ve keyfi kararları denetimsiz bir şekilde infaz ettirebilen alt düzeydeki yargılama faaliyetinde aşırı yetki vardır. Karşısındaki sanığın savunmasız olmasına karşılık adeta sınırsız bir takibat olanağına sahip olan iddia makamının aşırı yetkisi vardır. Bu da yargıçların bazen aşırı sert, bazen de buna tepki duyarak aşırı hoşgörülü olmalarına yol açmaktadır. Eğer yasal iseler, uyduruk kanıtlarla yetenebilen ve ceza seçiminde oldukça büyük bir serbestliğe sahip olan yargıçlar aşırı yetki sahibidirler. Kralın adamlarına yalnızca sanıklara yönelik olarak değil, aynı zamanda diğer yargıçlara yönelik olarak da aşırı yetki tanınmış durumdadır. Son olarak da kral tarafından kullanılan yetki aşırıdır. Çünkü mahkemeleri askıya alabilmekte, bunların kararlarını değiştirebilmekte, yargıçların yetkilerini geri alabilmekte, onları görevden alabilmekte veya sürgüne yollayabilmekte, onların yerine kral adına yetkili yargıçlar görevlendirebilmektedir. Adaletin felç olması bir zayıflamadan çok yetkilerin iyi düzenlenmemiş bir dağılımına bu yetkilerin belli noktalarda ve ihtilaflarda bunlardan kaynaklanan süreksizliklerde yoğunlaşmış olmalarına bağlıdır. Öte yandan yetkinin bu işlemi güçlüğü merkezi bir aşırılığa gönderme yapmaktadır. Bu da cezalandırma yetkisini hükümdarın kişisel iktidarıyla özdeşleştiren üst iktidar denilebilecek şeydir. Bu teorik özdeşleştirme kralı Fons Justithate haline getirmektedir. Ama bunun uygulamadaki sonuçlarını ona karşı çıkıyora ve istibdadını sınırlıyora benzeyen noktaya kadar keşfetmek mümkündür. Bunun nedeni, kralın mali nedenlerden ötürü kendine ait olan adli makamları satma hakkını kendinde görmesi, karşısında görevlerinin maliki olan, yalnızca itaatsiz olmakla kalmayıp, aynı zamanda cahil de olan ve el altından uzlaşmalarla ilgili ve bunlara hazır yargıçların bulunmasıdır. Bunun nedeni, kralın sürekli olarak yeni görevler yaratarak, yetki ve sorumluluk çatışmalarını artırmasıdır. Bunun nedeni, kralın kendi adamları üzerinde çok sıkı bir yetki uygulaması, ve onlara adeta sınırsız yetkiler vermesi ve böylece yargıçlıklardaki çatışmaları yoğunlaştırmasıdır. Bunun nedeni, kralın aşırı ölçüde hızlı usulle polis, kahya veya komutanlarının yargı yetkileri veya yönetsel tedbirlerle adaleti rekabet haline sokarak kurala bağlı adaleti felç etmesi, bu adaleti bazen hoşgörülü ve belirsiz ama bazen de aceleci ve katı hale getirmesidir. Bu aşırı iktidar ve bunun Adli aygıt içindeki kötü dağılımına yönelik eleştiri konusunda özellikle bakınız: C. Dupatit, Let Sur la Procédure Criminel, 1788. P.C. de Lacretel, Dissertation sur la Ministre Public, Discours sur le Préjudice des Peines Infamantes, 1784. Y. Target, Les Principes des Chaires aux États Généraux, 1789. Yalnızca adaletin ayrıcalıkları, keyfiliği, köhne ısırganlığı, denetimsiz hakları eleştirilmektedir. Veya bunlar o kadar fazla eleştirilmemektedir. Asıl eleştirilen noktalar adaletin zayıflıkları ile aşırılıkları arasındaki abartıları ve boşlukları arasındaki karışma ve özellikle de bizzat bu karışmanın ilkesi olarak krallığın üst iktidarıdır. Islahatın daha en genel formülleştirmelerinden itibarenki asıl amacı, daha eşitlikçi ilkelerden hareketle yeni bir ceza hukuku kurmaktan çok yeni bir cezalandırma ekonomisi kurmak, onun en iyi dağıtımını sağlamak, bunun ne birkaç ayrıcalıkla elde yoğunlaşmamasına ne de birbirleriyle zıtlaşan merciler arasında aşırı bölünmemesine özen göstermek. Bunu her yerde icra edilebilir türdeş akımları halinde ve toplumsal büyüenin en küçük parçalarına ulaşacak şekilde dağıtmak olmuştur. Bakınız, ne bergaz adli yetki konusunda devletin siyasal rejimine karşı her tür faaliyetten arınmış olarak ve bu rejimi oluşturmak veya onu sürdürmek için işbirliği yapan iradeler üzerinde hiçbir etkisi olmayarak bütün bireyleri ve bütün hakları korumak üzere öylesine bir güce sahiptir ki savunmak ve yardım etmek için mutlak bir güç sahibi iken, hedefini değiştirerek onu ezmek için kullanılmaya kalkışıldığında hiç mertebesine inmektedir. Rapport ala Constituyut Surle Puvi Judicare 1789 sayfa 11-12 Ceza hukuku ıslahatı cezalandırma iktidarının onu daha düzenli, daha etkili, daha sabit ve etkileri itibariyle daha ayrıntılı hale getiren tarzlara göre yeniden düzenlemesi konusundaki bir strateji olarak okunmalıdır. Kısacası etkilerini artırırken ekonomik maliyetini yani onu mülkiyetten alım satımdan görevlerin ve kararların satılık olmasından kopartarak ve siyasal maliyetini onu krallık iktidarının keyfiliğinden kopartarak düşürme stratejisi olarak okunmalıdır. Yani ceza hukuku teorisi fiili durumda yeni bir cezalandırma iktidarı ekonomi politiğini kapsamaktadır. Bu durumda bu ıslahatın neden tek bir noktada, tek bir kökene sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Islahat hareketinin yola çıkış noktasında yer alanlar, ne en aydın yargılanabilir buyruklar, ne istiktaat düşmanı ve insanlık dostu filozoflar, hatta ne de parlamenterlere karşı olan toplumsal gruplar olmuşlardır. Veya daha doğrusu sadece bunlar olmamışlardır. Cezalandırma iktidarının yeni bir dağıtımla ve bu iktidarın etkilerinin yeni bir dağılımla ilişkin aynı bütünsel projenin içinde, Birçok farklı çıkar kesişmiş durumdadır. Islahat, adli aykıdın dışında ve onun tüm temsilcilerine karşı olarak hazırlanmıştır. Bu ıslahat, esas itibariyle çok büyük sayıda yargıç tarafından, içerden ve onların ortak hedefleriyle onları aralarında zıtlaşmalı hale getiren yetki tartışmalarından itibaren hazırlanmıştır. Kuşkusuz ıslahatçılar, yargıçların çoğunluğunu meydana getirmemekteydiler. Ama ıslahatın genel ilkelerini belirleyenler, gene de yasa adamları olmuşlardır. Yargı yetkisinin üzerinde hükümdar egemenliğinin dolaysız icrasının ağırlığı olmayacaktır. Bu yetki cezai hafifletmeye yönelik iddialardan kurtarılacaktır. Mülket ilişkilerinden kopartılacaktır ve yargılama dışında bir işlevi olamayacağından yetkisini tam olarak kullanacaktır. Tek kelimeyle yargılama yetkisinin artık hükümdarlığın çoklu, kesikliği bazen de çelişkili ayrıcalıklar arasında değil de kamusal gücün sürekli olarak dağıtılmış olan etkileri arasında yer almasını sağlamak. Bu genel ilke çok sayıda farklı kavgayı barındırmış olan bütünsel bir strateji tanımlamaktadır. Voter gibi filozofların... ...ve Briso ve Mura gibi... yayıncıların kavgalarını... ...ama aynı zamanda çıkarları çok farklı olan... ...yargıçlarınkini. Orleans Suh Mahkemesinde danışman... ...Letros ve parlamentoda genel avukat... Lecretel parlamentolarla birlikte... ...Mapu istihahatında... ...karşı çıkan Target. Ama aynı zamanda krallık iktidarını... olarak karşı destekleyen... ...J.N. Moro. Her ikisi de yargıç olan... Ama meslektaşlarıyla çatışma halinde bulunan Servan ve Dupati vesaire. 18. yüzyılın tümü boyunca adli aygıtın içinde ve dışında kurumların eleştirisinde olduğu kadar gündelik ceza uygulamasında da yazalandırma yetkisinin icrası için yeni bir stratejinin biçimlendiği görülmektedir. Ve hukuk teorilerinde formülü edildiği veya projelerde şemalaştırıldığı haliyle asıl islahat bu stratejinin ilk hedefleriyle birlikte siyasal ve felsefi açıdan yeniden ele alınmasıdır yasa dışı hareketlerin cezalandırılmasını ve bastırılmasını krala bağlı toplumun tümüne aynı derecede yayılmış bir işlev haline getirmek, daha az cezalandırmak değil de daha iyi cezalandırmak, belki yumuşamış bir sertlikle cezalandırmak ama bunu daha fazla evrensellik ve gereklilik içinde ceza vermek için yapmak, cezalandırma yetkisini toplumsal bünyenin daha derin noktalarına ulaştırmak, Islahatın ortaya çıkışına tanık olan konjonktür, demek ki yeni bir duyarlığın değil de yasa dışılık karşısındaki başka bir siyasetin konjonktürüdür. Şematik olarak eski rejimde her toplumsal tabakanın kendine ait hoş görülen bir yasa dışılık marjına sahip olduğu söylenebilir. Kuralın uygulanmaması, sayılamayacak kadar çok ferman ve kararnamenin kale alınmaması toplumun siyasal ve ekonomik işleyişinin koşullarından biriydi. Bu özellik eski rejime mi özgüdür? Herhalde değil. Fakat bu yasa dışılık o sıralarda o kadar derinlere kök salmıştı ki ve her toplumsal tabakanın hayatı için o kadar gerekliydi ki bir bakıma kendi tutarlılığına ve kendi ekonomisine sahipti. Bazen kurallara tamamen uygun bir biçime bürünmekteydi. Bu durum onu bir yasa dışılıktan çok kurala bağlı bir yasa dışılık haline getiriyordu. Bunlar bireyleri ve topluluklara tanınmış olan ayrıcalıklardır. Bazen kararnamelerin on yıllar hatta yüz yıllar boyunca sürekli olarak yayınlanıp yenilenmelerine rağmen asla uygulanmamalarına yol açan kitlesel ve genel bir kulak asmama biçimini almaktaydı. Bazen arada sırada ani canlandırmalara yer bırakan tedrici kullanımdan düşme söz konusu olmaktaydı. Bazen de iktidarın sessiz bir rızası, bir ihmali veya yalnızca bir yasayı dayatma ve ihlalleri bastırma konusundaki fiili olan haksızlık söz konusu olmaktaydı. Halkın en talihsiz tabakaları ilki olarak ayrıcalıklara sahip değildi, fakat bunlar kendilerine yasalar ve öflerle dayatılmış olan hususların kıyılarında zor kullanarak veya inat ederek fethedilmiş bir hoşgörü alanına sahiplerdi. Ve bu alan bu tabakalar için o kadar vazgeçilmez bir varoluş koşuluydu ki onu savunmak için çoğu zaman ayaklanmaya hazırdılar. Bu alanı daraltmak için eski kuralları tekrar yürürlüğe sokarak veya baskı usullerini incelterek gelişilen denemeler tıpkı soyluluk, ruhban ve burjuvazinin ayrıcalıklarını kısma denemelerinin bu sınıfların çalkalanmalarına yol açtığı gibi, bunlar da her halükarda halk çalkantılarını tahrik etmekteydiler. Öte yandan her toplumsal tabakanın özel biçimlerine sahip olduğu bu gerekli yasa dışılık, bir dizi paradoksa yakalanmış durumdaydı. Bu yasa dışılık, alt bölgelerde hukuki olarak değilse bile ahlaki olarak ayırmanın güç olduğu suçlulukla birleşmekteydi. Mali konudaki yasa dışılıktan, Gümrük alanındaki yasalışılığa, kaçakçılığa, yağmaya, maliye görevlileriyle silahlı çatışmaya, sonra da bizzat askerlerle mücadeleye ve nihayet isyana doğru sınırlarını belirlemenin güç olduğu bir süreklilik vardı. Veyahut serserilik, hemen hiç uygulanmayan kararname hükümleri tarafından sert bir şekilde cezalandırılmaktadır. Soygun, nitelikli hırsızlık, bazen de cinayet gibi içeriklerinin tümüyle birlikte işsizlere, patronlarının Kurallara uygun olmadan terk eden işçilere, efendilerinden kaçmakta bazı nedenleri olan hizmetçilere, kötü muamele gören çocuklara, kaçak askerlere, zorunlu askere alınmadan kurtulmak isteyen herkese bir sığınak görevi görüyordu. Böylece suçluluk, halk tabakalarının tıpkı varoluş koşullarına oldukları gibi bağlı oldukları daha geniş bir yasa dışılığın içinde temellenmekteydi ve bunun tersine bu yasa dışılık suçluluk artışının sürekli bir faktörüydü. Buradan halkın tutumlarında bir ikiciklik ortaya çıkmaktaydı. Bir yanda suçlu, özellikle bir kaçakçı veya bir efendinin zulmü sonucu toprağından kovulan bir köylü söz konusu olduğunda kendiliğinden bir değer kazanmadan yararlanmaktaydı. Onun başvurduğu şiddet hareketlerinin kökünde doğrudan eski mücadeleler görülmekteydi. Ama öte yandan hak tarafından kabul edilmiş olan bir yasa dışılığın şemsiyesi altında olan biri, örneğin çalan ve cinayet işleyen serseri dilenci gibi onun aleyhine suç işlerse özel bir kinin konusu haline gelmekteydi. Bu kişi en talihsiz tabakaların varoluşlarıyla bütünleşmiş olan bir yasa dışılığı onlara karşı döndürmüş olmaktaydı. Böylece suçların çevresinde şan ve ayıplama birbirlerine düğümlenmekteydiler. Kendine çok yakın olduğu bilinen ama suçun oradan doğabileceği hissedilen bu hareketli halka yönelik olarak fiili yardım ve korku yer değiştirip durmaktaydı. Halkın yasa dışılığı onun hem uç biçimi hem de iş tehlikesi olan koskoca bir suçluluk çekirdeğini kaplamaktaydı. Öte yandan boğal kesimlerin yasa dışılığı ile diğer toplumsal kaslarınki arasında ne tam bir kesişme ne de temelli bir zıtlaşma bulunmaktaydı. Her grubu özgü farklı yasa dışılıklar genel olarak birbirleriyle aynı anda hem hızımlık hem rekabet hem çıkar çatışması hem de karşılıklı destek ve suç ortaklığı alanında yer alan ilişkiler yürütmekteydiler. Zanaatkarların imalata ilişkin düzenlemeleri uygulamamaları çoğu zaman yeni girişimciler tarafından teşvik edilmekteydi. Kaçakçılık, halkın tümünde kabul gören, şatolarda ağırlanan, parlamenterler tarafından korunan Mandri'nin öyküsü bunu kanıtlamaktadır. Çok geniş bir destek görmekteydi. Limitte 17. yüzyılda çeşitli mali ödenti ödenmesi redlerinin birbirlerinden oldukça uzak halkla bakalarının vahim sonuçları olan isyanlarında işbirliğine girdikleri görülmüştür. Kısacası, yasa dışılıkların karşılıklı oyunu, toplumun siyasal ve ekonomik hayatının içinde yer almaktaydı. Daha da iyisi, belli sayıdaki dönüşümler, örneğin, kobert düzenlemelerinin kullanımdan düşmesi, krallık içindeki gümrüklere kulak asmama, lonca uygulamalarının çözülmesi, halkın yasa dışılığının her gün genişleyen çatlağı içinde iş görmüşlerdi. Öte yandan, Burjuvazi'nin bu dönüşümlere ihtiyacı vardı ve ekonomik büyümenin bir bölümü onların üzerinde temellenmekteydi. Hoşgörü o sıralarda cesaretlendirme haline gelmekteydi. 10. ayrımın sonu, sayfa 140. Hapishanenin doğuşu, Michel Foucault, sayfa 140. Fakat 18. yüzyılın ikinci yarısında bu süreç tersine dönme eğilimine girmiştir. Önce genel zenginlik artışı ile birlikte ama aynı zamanda büyük nüfus artışı ile birlikte halk yasa dışılığının başlıca hedefi artık haklar değil de mallar olma eğilimine girmiştir. Arakçılık, hırsızlık, kaçakçılığın ve maliye görevlilerine karşı olan silahlı mücadelenin yerini almaya yönelmişlerdir. Ve bu değişim süreci içinde başlıca kurbanlar, köylüler, çiftçiler, zanaatkarlar olmuştur. Letrosne, köylülerin, serserilerin zulme altında, eskiden senyörlerin zulme altında olduklarından daha çok ezildiklerini tasvir ettiğinde, herhalde gerçek bir eğilimi abartmaktan başka bir şey yapmıyordu. Hırsızlar, Bugün onların üzerine bir zararlı böcek bulutu gibi çökerek hasatlarını yutmakta, ambarlarını yok etmektedirler. Letroz, Op, Jit, S4. Halk yasa dışılığında 18. yüzyılda bir bunalımın çıktığı söylenebilir. Ve ne devrim başlarının hareketleri, senyörlük haklarının reddi çerçevesinde ne de daha sonraki tarihlerde ortaya çıkan ve maliklerin haklarına yönelik redlerin Siyasal ve dinsel itirazların askerlik yoklamasına yönelik reddin birleştikleri hareketler bu yasa dışılığı fiili olarak eski ve konuksever biçimi altında pekiştirmiştir. Üstelik Burjuvazi'nin büyük bölümü hakların yasa dışılığını fazla bir sorun çıkartmadan kabul etmişse de kendi mülkiyet hakları olarak kabul ettikleri söz konusu olduğunda Buna pek razı olmamaktaydı. Bu konuda 18. yüzyılın sonundaki ve özellikle de devrimden itibarenki köylü suçluluğu sorunu kadar belirleyici bir şey olamaz. Y.M. Berce Krokans Pietz, 1974 sayfa 161 Entansif bir tarıma geçilmesi kullanım haklarının, hoşgörülerin kabul edilen küçük yasal dışılıkların üzerinde giderek daha zorlayıcı hale gelen bir basınç yapmaktadır. Üstelik kısmen Burjuvazi tarafından elde edilen, üzerine çökmekte olan feodal yüklerden kurtarılan toprak mülkiyeti mutlak bir mülkiyet haline gelmiştir. Köylünün elde ettiği veya koruduğu tüm hoşgörüler, eski zorunlulukların terki veya kurala bağlı olmayan uygulamaların pekiştirilmesi, tarlalar ekili değilken hayvan otlatma hakkı, odun toplama hakkı vesaire, Şimdi yeni mülk sahipleri tarafından tamamen yasa ihlali statüsüne sokularak def Böylece halk arasında giderek daha da yasalışı hale gelen veya eğer öylesi istenirse daha da suç kapsamına giren bir dizi zincirleme tepkiye yol açmaktadırlar. Tarla çitlerinin kırılması, hayvan hırsızı veya öldürülmesi, yangın çıkartma, şiddet, cinayet. Bakınız O oh Festi, Les Delis Ruraux Repressions sur la Revolution etle le consulate. 1956 M. Agulhon, La Vie Sociale en Provence, 1970. Çoğu zaman en yoksulların hayatta kalmalarını sağlayan haklara yönelik yasadışılık, yeni mülkiyet statüsüyle birlikte mallara yönelik bir yasadışılık haline gelme eğilimine girmiştir. Öyleyse cezalandırmak gerekecektir ve Burcu Vazi bu yasadışılığa toprak mülkiyeti alanında iyi gözle bakmıyorsa da ticari ve endüstriyel mülkiyet alanında hiç tahammül edememektedir. Limanların gelişmesi, malların yığıldığı büyük ambarların ortaya çıkması, geniş ölçekli atölyelerin örgütlenmesi, girişimciye ait ve gözetim altında tutulmaları oldukça güç olan önemli bir ham madde, alet, mamul eşya kitlesiyle birlikte de yasa dışılığın güçlü bir şekilde bastırılmasını gerektirmektedir. Zenginliklerin tamamen yeni inceliksel ölçeklere göre mallara ve makinelere yatırılma eğilimi yasa dışılığa karşı sistematik ve silahlı ve hoşgörüsüzlük gösterilmesini gerektirmektedir. Bu olgu tabii ki ekonomik gelişmenin en yoğun olduğu yerde çok daha duyarlıdır. Carl yalnız yalnızca Londra kentine ilişkin olmak üzere sayısal kanıtlar verme işine girişmiştir. Girişimcilerin ve sigortacıların tahminlerine göre Amerika'dan ithal edilen ve Times kıyısındaki ambarlara konulan mallardan yapılan hırsızlık yılda ortalama 250 bin liralık bir değere ulaşmaktadır. Yalnızca Londra limanından her yıl yaklaşık 500 bin liralık mal çalınmaktaydı ve buna tersaneler dahil değildir ve bu rakama kentteki 700 bin liralık hırsızlığı eklemek gerekir. Ve bu sürekli yağmada Colhon'a göre üç olgunun ele alınması gerekir. Memurların, gözcülerin, ustabaşıların ve işçilerin suç ortaklığı ve çoğu zamanda hırsızlığa katılmaları. Aynı yerde çok sayıda işçinin toplandığı her seferinde işlerinde zorunlu olarak birçok kötü kişi bulunmaktadır. Atölyelerden veya doklardan başlayıp sonra yataklık edenlerden, bazı mal cinslerinde uzmanlaşmış toptancı yatakları ve sergileri yalnızca sefil bir hurda demir, paçavra, eski elbise iş portası sunan ama dükkanın arkasında en değerli denizcilik mühimmatı, bakır, civata ve çiviler, dokuma parçaları ve değerli madenler, Batı Hint adaları mamilleri, mobilyalar ve her tür işçiden satın alınan pılı pırtılar bulunan perakendici yatakları. Daha sonra perakendicilerden ve çalıntı malları kırlarda uzaklara kadar dağıtan çayçilerden geçen koskoca bir gayrimeşru ticaret örgütü. Pekal Kuhun Trade Sur La Police de Londres çeviren 1807, CF 193, 182 ve 292, 339 sayfalarda bu bağlantılar çok ayrıntılı olarak verilmektedir. Son olarak da Sahte Para Basımı Tüm İngiltere satmına yayılmış sürekli çalışan 40-50 taneye kadar sahte para imalat tanesi olmalıdır. Oysa aynı anda hem çapulculuğa hem de rekabete dayalı bu muazzam girişimi kolaylaştıran koskoca bir hoşgörüler bütünü olmaktadır. Bunlardan bazıları sanki kazanılmış haklarmış gibi bir değere sahiptirler. Örneğin gemilerin çevresindeki demir ve ip parçalarını toplamak veya şeker süpüntülerini satmak. Başkaları ise ahlaki kabul düzleminde yer almaktadır. Bu yağmanın, onu yapanların zihninde kaçakçılık ile olan benzerliği, onları devasa yanlışlığını hiç hissetmedikleri bu cins suçlarla haşir neşir kılmaktadır. İbit, sayfa 297-298 Demek ki bütün bu gayrimeşru uygulamaları denetlemek ve yeniden şifrelemek gerekmektedir yasa ihlallerinin iyi tanımlanmaları, hoşgörülen ve kesikli bir şekilde yaptırım uygulanan bu kural dışılıklar kitlesinin içinden neyin hoşgörülemez ihlal olduğunu belirlenmesi ve ona kurtulmanın mümkün olmadığı bir cezanın uygulanması gerekmektedir. Yeni sermaye birikimi, üretim ilişkileri ve mülkiyetin hukuki statüsü biçimleriyle ya sessiz, gündelik, hoşgörülen bir biçim içinde yer alan ya da haklara yönelik yasa dışılıklara ait şiddetli bir biçim altında yer alan tüm halk uygulamaları zorunlu olarak mallara yönelik yasa dışılıklar alanına sokunmuşlardır. Hırsızlık, emek, araç ve ürünlerinden hukuki siyasal olarak pay alan bir toplumdan, bunları sahiplenen bir topluma geçişi sağlayan bu hareket içinde, yasallıktan ilk kaçış unsurlarından biri haline gelme eğilimine girmiştir. Olayları başka türlü de anlatmak mümkündür. Yasa dışılıkların ekonomisi, kapitalizmin gelişmesiyle birlikte yeniden yapılanmıştır. Mallara yönelik yasa dışılıklar, haklara yönelik olanlarından ayrılmıştır. Bu bir sınıf kapsayan bir paylaşımdır. Çünkü halk sınıflarının en kolay ulaşabilecekleri yasa dışılık olacak olanı, mallara yönelik olanı olacaktır. Mülkiyetin şiddet yoluyla intikali, öte yandan da burjuvazi haklara yönelik yasa dışılıkları kendine ayıracaktır. Kendi düzenlemeleri ve kendi yasalarını atlatma olana, ekonomik dolaşımın koskoca bir kesimini, yasamanın krizinde seferber edilen bir oyun aracılığıyla güvenceye almak, onun ses çıkartmaması veya fiili bir hoşgörüyle serbest kalan kıyısal alanlar ve hatta yasa dışılıkların bu büyük yeniden dağıtımı kendini adli akımların bir uzmanlaşmasıyla gösterecektir. Mala yönelik yasa dışılıklar için, hırsızlık için, olağan mahkemeler ve cezalar. Haklara yönelik yasa dışılıklar için, hilebazlıklar, mali sahtekarlıklar, kural dışı ticari işlemler, yumuşatılmış muameleler, uyarlamalar ve para ile birlikte özel yasalar. Burjuvazi ve verimli haklara yönelik yasa dışılık alanını kendine ayırmıştır ve bu kırılmanın gerçekleştiği sırada esas olarak bu mallara yönelik yasa dışılığı kapsayan sürekli bir çerçeve oluşturmanın gereği ortaya çıkmıştır. Adli mercilerin karışık ve boşluklar bırakan bu çoğuluğu fiili bir atalet ile kaçınılmaz bir hoşgörünün birbirleriyle ilişkili bir paylaşımı ve bir yoğunlaşması dışa vurumları itibariyle görkemli ve uygulamayı itibariyle rastlantılı tabi cezalar gibi ilkelere sahip olan cezalandırma iktidarının eski ekonomisine yol verme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bir süreklilik ve daimilik ekonomisinin israf ve aşırılık ekonomisinin yerine geçeceği bir cezalandırma stratejisini ve tekniklerini tanımlama ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak ceza ıslahatı hükümdarın üst iktidarına karşı olan mücadelesiyle fethedilen ve hoşgörülen yasa dışılıkların alt iktidarına karşı olan mücadele arasındaki bitişme noktasında doğmuştur. Ve bu ıslahatın tamamen rastlantıya bağlı bir karşılaşmanın geçici sonucundan başka bir şey olmamasının nedeni bu üst iktidar ile bu alt iktidar arasında koskoca bir ilişkiler ağının kurulmuş olmasıdır. Monajik egemenlik biçimi görkemli, sınırsız, kişisel, kuralsız ve kesikli bir iktidarın aşırı yükünü hükümdarın cephesine yerleştirirken Uyruklar cephesinde de Sabit bir yasa dışılık için serbest alan bırakmaktaydı. Bu, sanki bu tipten iktidarın bağlantısı gibiydi. Öylesine ki, hükümdarın çeşitli ayrıcalıklarını suçlamak, aynı zamanda yasa dışılıkların işleyişini saldırmak olmaktaydı. Bu iki amaç sürekliydi ve ıslahatçılar koşullara veya özel taktiklere göre bunlardan birini veya diğerini öne geçirmekteydiler. Orleans Mahkemesi danışmanlığı yapmış olan şu fizyokrat Letros, burada örnek olarak işe yarayabilir. 1764'te serserilik üzerine bir muhtıra yayınlamıştır. Toplumun içinde onun üyesi olmadan yaşayan tüm yurttaşlara karşı gerçek bir savaş yürüten ve bizim aramızda sivil toplumun kurulmasından önce var olduğu kabul edilen şu durumda olan hırsızların ve katillerin fidanlığı. Onlara en ağır cezaların verilmesini istemektedir. Oldukça karakteristik bir şekilde onlara kaçakçıları olduğundan daha hoşgörülü davranılmasına şaşırmaktadır. Polisin güçlendirilmesini İl yönetimlerinin onları bunların hırsızlıklarından muzdarip olanların yardımıyla takip etmelerini istemektedir. Bu yararsız ve tehlikeli adamlara devletin el koymasını ve bunların kölelerin efendilerini olduğu gibi devlete ait olmalarını istemektedir. Ve gereken durumlarda onları dışarı çıkartmak üzere korularda genel aramalara girişilmesini istemektedir. Bunlardan birini yakalayan herkese ücret verilecektir. Bir kurtbaşı için 10 lira ödül veriliyor. Bir serseri toplum için sonsuz kere daha tehlikelidir. Letroz, op, cit s8, 50, 54, 61, 62. Aynı Letroz, 1777'de ceza adaleti üzerine görüşler adlı eserinde, kamu tarafının ayrıcalıklarını kısıtlanmasının, sanıkların mahkum edilene kadar masum sayılmalarını, yargıcın onlar ile toplum arasında adil bir hakem olmasını, Yasaların sabit, sürekli, en kesin şekilde belirlenmiş olmalarını, böylece uyrukların neye maruz kaldıklarını bilmelerini ve yargıçların yasanın organından daha fazla bir şey olmamalarını istemektedir. G. Letros, Surla Justice Criminal 1777-S31-37-103-106 Aynı dönemde yaşayan birçok kimse de olduğu gibi, Letros'un da da cezalandırma iktidarını sınırlandırmak için verilen mücadele, doğrudan doğruya halk yasa dışılığını daha katı ve sabit bir denetim altına alma talebiyle eklenleşmektedir. Azap çektirmeye yönelik eleştirilerin ceza ıslahatı içinde bu kadar büyük bir öneme sahip olmalarının nedeni anlaşılmaktadır. Çünkü azap çektirme, hükümdarın sınırsız iktidarı ve halkın her zaman uyanık yasa dışılığının göze görünür bir şekilde buluştukları nokta olmaktaydı. Cezaların insani olmaları, bunların her ikisinin de sınırlarını saptama durumda olan bir ceza rejiminde getirilen kuraldı. Cezalandırma süreci içinde saygı duyulması istenilen insan, bu çifte sınırlandırmaya verilen hukuki ve ahlaki biçimdir. Fakat ıslahatın ceza teorisi ve cezalandırma iktidarı stratejisi olarak bu iki hedefin buluşma noktasında resmedildiği doğruysa da, gelecekteki kararlılığı bunlardan ikincisinin uzun sürecek bir önceliğe sahip hale gelmesi olgusuna bağlı olmuştur. Bu nedenden ötürü halk yasa dışılıkları üzerine uygulanan baskı, devrin döneminde Sonra imparator sürecinde ve nihayet 19. yüzyılın tümü boyunca esas bir emredici nokta haline gelmiş ve böylece ıslahat taslak durumundan kurum ve uygulamalı bütün durumuna geçebilmiştir. Bunun anlamı yeni ceza yasalarının görünüşte cezalardaki bir yumuşamayla, daha net bir yasalaştırmayla, keyfilikteki önemli bir azalışla cezalandırma iktidarına ilişkin olarak daha iyi kurulmuş bir konsensüsle, İcrasının daha gerçek bir paylaşımın olmamasından ötürü belirlenmesine karşılık yasa dışılıkların geleneksel ekonomisi içindeki bir altüst oluş ve bunların yeni ayarlanışlarını sürdürebilmek için ortaya çıkan sıkı bir zorlama tarafından çevrelendiğidir. Bir ceza sistemini yasa dışılıkların hepsini yok etmeye yönelen değil de onları farklılaştırarak yönetmek için kurulan bir aygıt olarak kavramak gerekir. Hedefi kaydırmak ve ölçeyi değiştirmek. Şimdi daha ince ama toplumsal bünyeye daha geniş ölçekte yayılmış olan bir hedefe ulaşmak için yeni taktikler belirlemek, cezaları buraya uydurmak ve sonuçlarını uyarlamak üzere yeni teknikler bulmak, cezalandırma sanatını kurala bağlamak, inceltmek, evrenselleştirmek üzere yeni ilkeler koymak, uygulamasını türdeş hale getirmek, Etkinliğini artırarak ve akımlarını çoğaltarak ekonomik ve siyasal maliyetini düşürmek. Kısacası cezalandırma iktidarının yeni bir ekonomisini ve yeni bir teknolojisini oluşturmak. 18. yüzyılın ceza ıslahatının esas varlık nedenleri herhalde bunlar olmuştur. Bu yeni strateji ilkeler düzeyinde genel sözleşme teorisi içinde kolaylıkla formüle edilmektedir. Yurttaş toplumun yasalarıyla birlikte kendini cezalandırma tehlikesinin taşıyanının da bir kere de ebediyen geçerli olmak üzere kabul etmiş sayılmaktadır. Bu durumda suçlu hukuken paradoksal bir varlık olarak ortaya çıkmaktadır. Antlaşmayı bozmuştur. Demek ki bütün toplumun düşmanıdır. Ama kendi üzerinde uygulanan cezaya katılmaktadır. En küçük suç bile toplumun tümüne saldırıdır. Ve toplumun tümü suçlu da dahil en küçük cezanın içinde bile mevcuttur. Demek ki cezalandırma yetkisi içindeki ceza genelleşmiş bir işlevdir ve bu işlev Toplumsal bünye ile unsurlarından her birine aynı derecede yayılmıştır. Bu durumda yazalandırma iktidarının ölçüsü ve ekonomisi sorunu ortaya çıkmaktadır. Nitekim yasa ihlali bir bireyi toplumsal bünyenin bütünüyle karşı karşıya getirmektedir. Toplumun onu cezalandırmak üzere bütün olarak ona karşı çıkma hakkı vardır. Eşitsiz mücadele, tüm güçler, tüm iktidar, tüm haklar tek bir yanda yer almaktadırlar. Ve aslında böyle olması da gerekmektedir. Çünkü herkesin savunulması söz konusudur. Böylece müthiş bir cezalandırma iktidarı oluşmaktadır. Çünkü yasayı ihlal eden ortak düşman haline gelmektedir. Hatta bir düşmandan daha da beterdir. Çünkü darbelerini toplumun içinden indirmektedir. Bir haindir. Bir canavar. Toplumun nasıl olur da onun üzerinde mutlak bir hakkı olmaz? Toplum nasıl olur da onun düpedüz yok edilmesini istemez ve cezaların ülkesinin antlaşmada yer alma zorunluluğu bulunmasına karşılık her yurttaşın kendilerine bütün olarak saldıran aralarından kişiler için mantıken en ağır cezayı kabul etmesi gerekir. Kötülük yapan her kişi toplumsal hukuka saldırarak bu alçakça cinayetinden ötürü asi ve batın haini haline gelmektedir. Bu durumda devletin varlığını sürdürmesini onun varlığıyla uyuşturmak olanaksızdır. İkisinden birinin yok olması gerekir. Ve suçlu yok edildiğinde bu kişi bir yurttaş olmaktan çok bir düşman olarak yok edilmektedir. Jean-Jacques Rousseau Contrat Sosyal C2BLV Rousseau'nun bu fikirlerinin kurucu mecliste çok sıkı bir ceza sistemini korumak isteyen bazı mebuslar tarafından konuladığını kaydetmek gerekir. Ve kontratın ilkeleri ilginç bir şekilde suç ile ceza arasındaki eski canavarlık karşılıklığını desteklemeye yaramıştır. Yurttaşlara karşı borçlu Olunan koruma, cezaların, suçların canavarlığına göre biçilmelerini ve insanlık adına bizzat insanlığın kurban edilmemesini gerektirmektedir. Kontrat Soysyal'ın ilgili bölümünü zikreden Margens de Rugeford, Kurucu Meclisteki Nutku, Parlamento Arşivleri C26, sayfa 637. Cezalandırma iktidarı hükümdarın intikamından toplumun savunmasına kaldırılmıştır. Fakat bu durumda o kadar güçlü unsurlarla yeniden oluşturulduğu için adeta daha ürkütücü hale gelmektedir. Suçlu doğası gereği aşırı olan bir tehditin elinden çekilip alınmıştır. Ama şimdi neyin sınırlandıracağını görmenin mümkün olmadığı bir cezalandırmaya teslim edilmektedir. Müthiş bir üst iktidarın geri dönüşü ve cezalandırma iktidarına bir ılımlılık ilkesi koyma gereği. Tarihi içinde kendilerine bilgi adını veren canavarlar tarafından icat edilen ve soğuk soğukkanlılıkla kullanılan bu kadar çok iğrenç ve yararsız işkenceyi gören kim dehşet ettiremez ki? Bekkarya, Deddelitz, De Ettes, Peins, 1856, yayını, sayfa 87. Veyahut yasalar, beni suçların en büyüğünün cezalandırılmasına davet ediyorlar. Oraya bunun bana ilham ettiği tüm öfkeyle birlikte gidiyorum. Fakat bu da ne? Bunlar onu da aşıyorlar. Kendimizin ve benzerlerimizin çektiği acılardan iğrenmemizi bize ilham etmiş olan Tanrım. Bu kadar barbar ve bu kadar incelmiş azap çektirmeleri icat edenler, demek ki senin bu kadar zayıf ve hassas olarak yarattıkların mıdır? P.C. Dele Op. Cid, sayfa 1.29 Toplumsal bünyenin düşmanının cezalandırılması söz konusu olduğunda bile cezaların ılımlı olması ilkesi önce bir gönül söylebi olarak eklenmektedir. Bundan da iyisi aşırı gadarlıkları gören veya hayal eden bedenin bir isyan çığlığı olarak yükselmektedir. Cezalandırmanın insani kalması ilkesinin formüle edilmesi ıslahatçılar tarafından birinci şahısta yapılmaktadır. Yani sanki konuşan kişinin duyarlığı dolaysız olarak ifade ediliyormuşçasına sanki filozofun, veya kuramcanın bedeni celladın gözü dönmüşlüğü ile azap çektirilen kişinin arasına girerek kendi yasasını ortaya koyuyormuş ve bunun sonunda tüm ceza ekonomisine dayatıyormuşçasına. Acaba bu bir ceza hesabının akılcı temelinin bulunmasındaki güçsüzlüğü ortaya koyan birileriz midir? Suçluyu toplumun dışına atan sözleşme ilkesiyle doğanın kustuğu canavar imgesi arasında bir sınır eğer kendini dışa vuran insan doğasında değilse, Yasanın katılığında değil, yasayı yapan ve suç işlemeyen akılcı insanın duyarlığında değilse acaba nerede bulunabilir? Fakat bu duyarlığa başvuru tam olarak teorik bir olanaksızlığı dile getirmemektedir. Fiili durumda kendi ile birlikte bir hesap ilkesini taşımaktadır. Nitekim saygı gösterilmesi gereken beden, hayal gücü, acı, gönül, cezalandırılacak olan suçlununkiler değil de antlaşmaya katıldıkları için ona karşı birleşme yetkilerini kullanma hakkına sahip olan insanlarınkidir. Cezaların yumuşatılmasının gidermek zorunda olduğu acılar, bu cezaların katılığı alışkanlıklar tarafından getirilen vahşete veya tersine merhamete, iyi bir temeli olmayan hoşgöreye ilişkin olarak getirebilecekleri her şeyle birlikte yargıçların ve seyircilerin çektikleri olacaktır. Bu korkunç azap çektirmelerin üzerlerinde bir cins işkence meydana getirdiği bu yumuşak ve hassas ruhlara acıyınız. İbit Sayfa 131 düzenlenmesi ve hesaplanması gereken cezanın cezalandıran merci ve bunun icra ettiğini iddia ettiği yetki üzerine geri dönen etkileridir. Aslında bir hain ve bir canavar olsa bile bir suçluya asla insani cezalardan başkasını uygulamama ilkesi bu noktada kök salmaktadır. Yasa şimdi doğal işi olana insani olarak muamele etmek zorundaysa. Oysa eskinin adaleti yasa dışı kişiye insanlık dışı şekilde muamele ediyordu. Bunun nedeni suçlunun içinde gizli olan derin bir insanlık değil de iktidarın etkilerinin gerekli bir düzenlemesidir. Cezayı ölçecek ve bunun uygulanış tekniklerini hükme bağlayacak olan işte bu ekonomik rasyonelliktir. İnsanlık bu ekonomiye ve onun özelliği hesaplamalarına verilmiş saygılı attır. Fiili olarak yazarlarda en düşük olan insanlık tarafından emredilmiş ve siyaset tarafından önerilmiştir. A. Duport Kurucu Meclisteki Nutku 22 Aralık 1789 Parlamento Arşivleri CX Sayfa 744 Aynı yönde 18. yüzyılın sonunda bilgin topluluk ve akademileri tarafından önerilen yardımlar zikredilebilir. Soruşturmanın ve cezaların yumuşaklığını, hızlı ve örnek olarak bir cezalandırmanın kesinliğiyle nasıl uyuşturmalı ve sivil toplumun özgürlük ve insanlık alanında en büyük Mümkün güvenliği bulabilmesi için ne yapmalı? Ben ekonomi cemiyeti 1777. Marat buna plan da legislation ile şöyle cevap vermiştir. Fransa'da kamu güvenliğine zarar vermeden ceza yasalarının sertliğini azaltmanın yolları nelerdir? Akademi de chalons Surmain 1780. Yarışmayı Briso ve Bernardi kazanmışlardır. Yasaların aşırı sertliği, ahlakı bozulmuş bir devletteki suçların sayısını ve korkunçluğunu azaltmaya mı yöneliktir? Akademi de Marcel, 1786 kazanan Eymar olmuştur. 11. ayrımın sonu, sayfa 150 Hapishanenin doğuşu, Michel Foucault, sayfa 151 Cezalandırma'nın bu tekno siyasetini anlayabilmek için uç örneği suçların sonucusunu ele alalım. En saygın yasaların hepsini birden çiğneyen devasa bir cinayet. Bu suç öylesine bir ölçüsüzlük içinde ve her türlü olasılığın öylesine bir sınırda işlenecektir ki her halükarda ancak türünün tek ve sonucu örneği olabilecektir. Hiç kimse onu örnek alamayacak hatta bu suçun işlenmiş olmasından ötürü rezayet duygusuna kapılamayacaktır. İz bırakmadan kaybolacaktır. Suçun uç noktasına ilişkin bu ders alınacak öykü G target observations sur le protet du code penal in lore la legislation de la france C 29 S 78 Bu tersine dönmüş bir şekilde Kant'ta yeniden ortaya çıkmaktadır. Biraz da eski cezalandırma sisteminde cezalandırma sisteminde ilk günahın sahip olduğuna benzeyen bir yere sahiptir. Cezaların nedeninin ortaya çıktığı saf biçim. Böylesine bir suç cezalandırılmalı mıdır? Hangi ölçüde? Cezalandırmasının cezalandırma iktidarı ekonomisi içindeki yararı ne olacaktır? Topluma yapılan kötülüğü onarabildiği ölçüde yararlı olacaktır. C.E. de Pastoret, Deslucy Penalist, 1790 C2. S21. Oysa tamamen maddi olan zarar bir yana bırakılırsa bir cinayette olduğu gibi telafi edilemez olsa bile, bu cins zararın bütün bir toplumun kapsamı içindeki yeri çok dardır. Bir suçun toplumsal bünyeye verdiği zarar, onun içine soktuğu düzensizliktir. Yol açtığı rezalettir, verdiği örnektir, eğer cezalandırılmazsa tekrarlanmasına yönelik teşviktir, kendide taşıdığı genelleşme olanağıdır. Ceza'nın yararlı olabilmesi için suçun yol açabileceği düzensizlikler dizisi olarak anlaşılan sonuçlarını hedeflemelidir. Ceza ile suçun niteliği arasındaki oran çiğnenen anlaşmanın toplumsal düzen üzerindeki etkisi tarafından belirlenmektedir. Gay Flangeri, Las Science, Dolar Legislation, Chev 1786, c 4 S214. Oysa bir suçun bu cinsten sonucu onun vahşetiyle zorunlu olarak doğrudan orantılı değildir. Vicdana dehşet alan bir suç çoğu zaman herkesin hoşgörü gösterdiği ve kendi hesabına tekrarlamaya hazır olduğunu hissettiği bir kötülükten daha düşük bir etkiye sahiptir. Büyük suçların nedreti buna karşılık alışılmış küçük suçların artması. Buna bağlı olarak suç ile ceza arasında bir dehşet eşdeğerliliği niteliksel bir ilişki aramamak gerekir. Acılar içindeki bir tarih sizin çığlıkları çoktan işlenmiş bir eylemi hiç geri gelmeyen barından çekip çıkartabilir mi? Bekarja op cit. s 187. Bu cezayı suçun değil de muhtemel tekrarlanışının işlevinde hesaplamak, geçmiş saldırıyı değil de gelecekteki düzensizliği hedeflemek, böylece hem suçlunun yeniden başlamayı hevesini kalmamasını hem de onu taklit edeceklerin bulunmamasını sağlamak. A. Barnav, kurucu meclisteki nutku, toplumun verdiği cezalarda insani bir varlığa acı çektirme konusundaki barbarca zevki görmüyor. Bunda toplumun bir suikast tehditinden uzaklaştırmak için, benzeri suçları önlemek için gerekli bir tedbiri görüyor. Parlamento arşivleri C27-6 Haziran 1791, sayfa 9. Demek ki cezalandırmak bir sonuçlar sanatı olacaktır. Cezanın büyüklüğünü, suçun büyüklüğünün zıddına koymaktan çok, Suçu izleyen iki diziyi birbirlerine uydurmak gerekmektedir. Suçun kendi sonuçları ve cezanın sonuçları. Uzantıları olmayan bir suç ceza gerektirmez. Aynı şekilde aynı örnek alınacak öykünün başka bir versiyonuna göre çözülmenin ve yok olmanın arifesindeki bir toplumun da dar ağacı dikmeye hakkı olmayacaktır. Suçların sonuncusu ancak cezalandırılmadan kalabilir. Eski kavrayış cezanın bu örnek alma işlevini ortaya çıkartmak için... 18. yüzyılı beklemek gerekli değildi cezanın geleceğe yönelik olması ve başlıca işlevlerinden en azından birinin uyarmak olması yüzyıllardan beri cezalandırma hakkının cari meşrulaştırma noktalarından biri olmuştur fakat fark şu noktada ortaya çıkmaktadır cezanın ve bu cezanın görkemli olmasının yani ölçüsüz olmasının bir sonucu olarak beklenmekte olan uyarı şimdi onun ekonomisinin ve tam oranlarının ölçüsünün ilkesi haline gelmeye yönelmektedir Önlemek için kesinlikle yeterli ölçüde cezalandırmak gerekir. Demek ki örnek olma mekaniğinde bir kayma, azap çektirmeye dayalı bir cezalandırma sisteminde örnek suçun tekrarıydı. Bir cins iki haline getirilmiş dışa vurum ile hem suçu hem de ona egemen olan hükümdarlık iktidarını göstermeye yönelmişti. Kendi sonuçlarına göre hesaplanan bir cezalandırma sisteminde örnek suça gönderme yapmalıdır. Ama bu mümkün olduğunca gizli bir biçimde olmalıdır. Örnek iktidarı müdahalesini işaret etmelidir ama bu en büyük tasarruf içinde olmalıdır ve ideal durumda hem suçun hem de örneğin bir daha ortaya çıkmalarını önlemeye yönelik olmalıdır. Örnek, dışa vuran bir ayin değil, engel oluşturan bir işarettir. Islahatçılar, ceza eğiliminin bütün zamansal alanını tersine çevirme eğiliminde olan bu cezalandırmaya yönelik işaretler tekniği boyunca cezalandırma iktidarını ekonomik, etkin, tüm toplumsal, bünye boyunca genelleştirilebilir tüm tavırları şifrelemeye ve buna bağlı olarak yasa dışılıkların, dağınık alanının tümünü küçültmeye yatkın bir aygıt vermeyi düşünmüşlerdir. Cezalandırma iktidarının onunla donatılmak istendiği semiyoteknik 5 veya 6 ana kurala dayanmaktadır. En az miktar kuralı, bir suç avantaj sağladığı için işlenmiştir. Eğer suç fikriyle biraz daha büyük avantaj fikri birbirlerine bağlanacak olursa arzu edilir olmaktan çıkacaktır. Cezanın ondan beklenmesi gereken sonucu doğurması için yol açtığı zararın suçlunun suçtan elde ettiği yararı aşması yeterlidir. Bekarya, op cit. S. 189 Kabul etmek gerekir ki ceza ile suçu birbirlerine yaklaştırmak mümkündür. Ama bu artık azap çektirmenin suça yoğunluk bakımından eş değerli olmasının gerektiği ve meşru intikamını alan hükümdarın daha fazla iktidarını vurgulayan bir ek içeren eski biçim altında olmayacaktır. Çıkarlar düzeyinde adeta bir eşdeğerlilik kurulacaktır. Suç işleme tehlikesine girmeyerek cezadan kaçınma durumunda biraz daha fazla çıkar. Yeterli ülküsellik kuralı Eğer bir suçun sahiki tasarlanan avantajsa cezanın etkinliği de getirmesi bekleyen dezavantajdır. Cezayı cezalandırmanın kalbine yerleştiren acı çekme duygusu değil de bir acı, bir hoşnutsuzluk, bir sakınca fikridir. Ceza düşüncesinin sıkıntısı demek ki cezalandırma bedeni değil de tasarımı seferber etme durumundadır. Veya daha doğrusu eğer bedeniyi seferber etmek zorundaysa bunu bir acı öznesi olmasından çok bir tasarım nesnesi olması ölçüsünde yapma durumundadır. Bir acının anısı suçlunun suçunu tekrarlamasını önleyebilir. Aynı şekilde fizik bir acının yapay olarak seyredilmesi bile bir suçun yayılmasını engelleyebilir. Fakat cezalandırma tekniğinin Aleti, acının bizzat kendisi olmayacaktır. Demek ki, mümkün olduğunca uzun bir süre için ve etkin bir temsil duygusu uyandırmanın söz konusu olduğu durumların dışına, dar ağaçlarının büyük oyuncak takımlarını seferbe etmek yararsızdır. Bedenin ceza öznesi olarak ortadan silinmesi ama bunun, onun seyirlik bir unsur olmasını zorunlu olarak ortadan kaldırmaması. Teorinin eşiğinde, ancak dirik bir şekilde formül edilebilmiş olan azap çektirmenin reddi, burada akli bir şekilde eklemleşme olanağı ile karşılaşmaktadır. En çok açık artılması gereken cezanın bedensel gerçeği değil de onun temsilidir. Yan etkiler kuralı Ceza en yoğun etkilerini suç işlememiş olanların üzerinde yapmalıdır. Limitte eğer suçlunun suçunu tekrarlamayacağından emin olunabilseydi, diğerlerinin onun cezalandırıldığına inandırılmaları yeterli olurdu. Etkilerin merkezkaç yoğunlaştırılması, cezaların hesaplanmasındaki en az ilgi çekici unsurun, suçlunun suçunu tekrarlamaya yatkın olması durumu hariç olduğu bir paradoksa götürmektedir. Bekarya bu paradoksu ölüm cezasının yerini önerdiği cezada aydınlatmıştır. Müebbet kölelik, fizik olarak ölümden daha gaddar bir ceza mı? Hiç de değil demekteydi. Çünkü köleliğin verdiği ceza mahkum için o kadar çok parçaya bölünmüştür ki ona yaşayabileceği anlar kalmaktadır. Sonsuza kadar bölünebilir ceza. Elea doktrinine uygun ceza, bu ceza bir sıçramayla azap çektirmeye kavuşan idam cezasından çok daha az serttir. Buna karşılık bu köleleri görenler veya zihinlerinde canlandıranlar için onların çektikleri acılar tek bir fikir halinde toplanmışlardır. Köleliğin bütün anları artık ölüm fikrinden daha dehşet verici hale gelen bir tasarım halinde büzüşmektedirler. Bu ekonomik olarak ideal cezadır. Onu çeken için minimaldir ve köle haline getirilen suçunu tekrarlayamaz. Onu zihninde canlandıran için maksimaldir. Cezaların arasından ve onları suçlara orantılı olarak uygulama biçimi içinden halkın zihni üzerinde en etkili ve en kalıcı izlenimi uyandıracak olan ve aynı zamanda suçlunun bedeni üzerinde en az gaddar etkiyi yapacak olan araçları seçmek gerekir. İbit, sayfa 87 Tam olarak emin olma kuralı. Her suç ve ondan beklenen avantajlar fikrine doğraca belirgin sakıncalarla birlikte belli bir ceza fikrinin ortak olması gerekir. Bunların arasındaki bağın zorunlu ve kapatılamaz nitelikte olduğunun kabul edilmesi gerekir. Cezalandırma sistemini etkinliğini sağlama durumunda olan doğruluk konusundaki bu genel unsur bazı kesin önlemler gerektirmektedir. Suçları tanımlayan ve cezaları hükme bağlayan yasaların toplumun her üyesinin suç eylemlerini erdemli eylemlerden ay ayırabilmesi için J.P. Brissat, Teori de Louis Criminals, 1781, Cilt 1, Sayfa 26 Tamamen açık olmaları gerekir. Bu yasaların yayınlanmaları, herkesin onlara ulaşabilmesi gerekir. Sözlü gelenekler ve örfler sona ermiştir abi. Artık toplumsal antlaşmanın sabit anıtı olan yazılı bir yasama, herkesin bilgisine sunulmuş olan basılı metinler vardır. Yalnızca birkaç tekil kişiyi değil de halkın tümünü kutsal yasalar bütünlüğünün muhafaza haline getirebilecek yegane şey matbaadır. Bekkarya Sayfa 26 Ceza fikrinin içinde mevcut olan gücün bu müdahalenin olacağı umuduyla hafiflememesi için kralın affetme hakkından vazgeçmesi gerekir. Eğer insanlara suçun affedilebileceğini ve cezanın onun zorunlu devamı olmadığını görme olanağı bırakılacak olursa, onlar da cezasız kalma umudu beslenmiş olur. Yasaların amansız, bunları uygulayanların bükülmez olmaları gerekir. Bekkarya, ibit, Ayrıca bakınız Brisa, eğer af eşitse yasa kötüdür. Yasamanın iyi olduğu yerde aflar yasaya karşı işlenen suçtan başka bir şey değillerdir. Op. Cit. Sayfa 200. Ve özellikle de işlenen hiçbir suçun adaleti yerine getirmekle görevli olanların gözünden kaçmaması gerekir. Yasalar, aygıtını cezalandırmama umudu kadar nadirleştiren bir şey olamaz. Eğer belli bir cezadan kurtulma kast onu etkilerse, yargıdan geçeceklerin zihninde bir suç ile bir ceza arasında sıkı bir bağ nasıl kurulabilir? Cezayı mutlaka gerçek deşeceği endişesini artırarak yarattığı şiddet kadar korkulu hale getirmek gerekmez mi? Böylece eski sistemi taklit etmektense ve daha katı olmaktansa daha dikkatli olmak gerekir. G'de Madli Döller Legislation toplu eserler 1789, Cilt 9 sayfa 327. Ayrıca bakınız Wattel. Herkesi ödev içinde tutan husus cezaların canavarlığından çok onların talep edilmesindeki şaşmazlıktır. Ledroit Dies 1768 sayfa 163. Buradan adalet aygıtının kendine doğrudan bağlı olan veya suçları engellemeye ya da işlendikleri takdirde failleri tutuklamaya yarayan bir gözetim aygıtı ile iki kadına çıkartılması gerektiği fikri ortaya çıkmaktadır. Polis ve adalet Aynı sürecin birbirini tamamlayan iki eyleme olarak birlikte yürümelidirler. Polis, toplumun her bireyin üzerindeki etkisini sağlamakta, adalet ise bireylerin toplum karşısındaki haklarını korumaktadır. A. Duport, Kurucu meclis Tekinutku Parlamento Arşivleri, Sayfa 45-21 Cilt Böylece her suç açığa çıkacak ve tam bir güvenillik içinde cezalandırılacaktır. Fakat bunun dışında ceza usullerinin gizli kalmamaları, bir sanığın mahkumiyet veya beraat nedenlerinin herkes tarafından bilinmesi ve herkesin cezalandırma nedenlerini bilebilmesi gerekir. Yargıç kanaatini yüksek sesle belirsin, kararında suçluyu mahkum eden yasa metnini göstermek zorunda olsun. Esrarlı bir şekilde mahkeme kaleminin karanlığına gömülmüş olan usuller mahkumların kaderleriyle ilgilenen tüm yurttaşlara açık olsunlar. G'de Mabli, Op, Cit. sayfa 348 Harcalem gerçek kuralı bu çok sıradan ilkenin altında önemli bir dönüşüm gizlenmektedir. Eski yasal kanıtlar sistemi, işkence uygulaması, itirafın zorla elde edilmesi, gerçeğin yeniden üretilmesi için beden ve seyir azabının kullanılması ceza uygulamasını uzun bir süre boyunca harcalem kanıtlama biçimlerinden soyutlamıştır. Yarı kanıtlar, yarı gerçekler ve yarı suçlar yaratıyor acı çektirerek zorla kopartılan cümleler kanıt değerine sahip oluyor, bir sanı belli bir ceza basamağına götürüyordu. Olağan kanıtlama rejimi türdeş olmayan bu sistem, ancak cezalandırma iktidarının kendi ekonomisi için çürütülemez bir kesinlik ilkimine ihtiyaç duyduğu anda gerçekten bir ceza haline gelmiştir. Eğer cezanın gerçeği tüm örnekleri itibariyle suçun gerçeğini izlemiyorsa insanların zihinlerinde, Suç ile ceza fikirlerini birbirlerine mutlak olarak bağlamak nasıl mümkün olacaktır? Suçu tüm aşikarlığı içinde ve herkes için geçerli yöntemlere göre ortaya çıkartmak ilk ödev haline gelmiştir. Suçun gerçekliğinin saptanması her gerçek için geçerli genel kıstaslara tabi olmalıdır. Adli yargı, kullandığı deliller, getirdiği kanıtlar itibariyle yargılama kuralları açısından türdeş olmalıdır. Demek ki yasal kanıtları terk edilmekte, bir gerçeği haklı kılmak üzere bir kanıtlama zorunluğu olan işkence bir kenara atılmakta, şüphelenme dereceleriyle ceza basamakları arasındaki her türlü bağlantı ortadan kalkmaktadır. Suçun gerçeği tıpkı matematik bir gerçek gibi ancak tamamen kanıtlandığında kabul edilebilecektir. Böylece sanık, suçunun nihai olarak kanıtlanmasına kadar masum sayılmak zorundadır. Ve yargıç kanıtlamayı gerçekleştirmek üzere ayinsel biçimler değil de harcı alem araçlar hem filozofların hem de bilginlerinki olan herkesin aklına uygun olanlarını kullanmak durumundadır. Yargıcı teorik olarak ilginç bir gerçeği keşfetme işini kendine yüklemiş bir filozof olarak kabul ediyorum. Uz görüşlü olması sayesinde sağlıklı bir şekilde yargılamak üzere birbirlerine yaklaştırılmaları veya birbirlerinden ayrılmaları gerek tüm koşulları ve ilişkileri kavrayacaktır. G. Sineüks de Korebon Esayi Sur Lusac de La fortune, 1768 Sayfa 49 Aklı Selim'in egzersizi olan soruşturma, eski Engizisyon türü modelden vazgeçerek çok daha esnek olan ve bilim ile sağduyu tarafından iki kere geçerli kılınmış olan ampirik araştırma modelini kabul etmektedir. Yargıç gemiyi kayalıklar arasından geçiren bir kılavuz gibi olacaktır. Kanıtlar neler olacaktır veya hangi göstergeler yetinilecektir? Bunlar ne benim ne hiç kimsenin henüz genel olarak belirlemeye cüret edebildiği şeylerdir. Koşullar sonsuz bir değişkenlikte olduklarından kanıtlar ve göstergeler bu koşullardan türemek zorunda olduklarından en açık kanıt ve göstergelerin buna orantılı olarak değişmesi zorunlu olarak gerekmektedir. Perisi Observations de Juris Prudence 1758 Sayfa 53 Ceza uygulaması artık harcayan bir gerçek rejimine veya daha doğrusu yargıcın samimi kanaatini oluşturmak üzere bilimsel kanıtlamanın, türdeş olmayan unsurlarının, hassas aşikarlıkların ve sağduyunun birbirlerine dolandıkları karmaşık bir rejime tabi hale gelecekti. Ceza adaleti eğer eşitlikçiliğini güvence altına alan biçimleri korursa şimdi aşikar olmaları, ortaya iyi konulmuş olmaları, herkes tarafından kabul edilebilir olmaları koşuluyla her bir yönden gelen gerçekleri açılabilecektir. Adli-ayinsel çerçeve artık bizatihi paylaşılan bir gerçeğin oluşturucusu değildir. Harcarem kanıtların atıf alanına taşınmıştır. Bu durumda bilimsel söylemlerin çoğulluğuyla ceza adaletinin bugün denetlemeye hazır olmadığı zor ve sonsuz bir ilişki kurulmaktadır. Adaletin efendisi artık onun gerçeğinin efendisi değildir. Optimal nitelik belirlenmesi kuralı Ceza semiotiğinin azaltılmak istenilen yasa dışlılıkların tüm alanını tam olarak kapsayabilmesi için bütün yasa ihlallerinin niselenmiş olmaları gerekir. Bunların hiçbirini dışta bırakmayan türler halinde birleştirilmiş ve sınıflandırılmış olmaları gerekir. Demek ki bir yasa bütünün var olması ve bunun da içinde her türden yasa ihlalinin açık bir şekilde mevcut olması gerekir yasının sessiz kaldığı yerlerde cezasız kalma umudunun yeşermemesi gerekir. Bu konu hakkında diğerleri arasında bakınız S. Linguet, Necessity, Due Form, Doyle Administration, Doyle Justice Criminal 1764, sayfa 8. Fakat cezanın etki işaretler aracıyla bütüncül kapsamı sahip olması konusundaki bu aynı emredicilik daha uzağa gelilmesini zorunlu hale getirmektedir. Aynı cezanın herkesin üzerinde aynı güce sahip olmadığı fikri. Ne para cezası ne de daha önce maruz kaldığı yüz karası zengin için korkutucudur. Bir suçun zararlılığı ve sonuç değeri yasayı ihlal eden kişinin statüsüne göre değişmektedir. Bir soyulunun işlediği suç toplum için halktan birinin işlediği suçtan daha zararlıdır. P.C. de Lacretel sayfa 144 Nihayet, mademki ceza suçun tekrarlanmasını engellemek zorundadır, o halde suçlunun doğasının derinlikleri itibariyle ne olduğunu, kötülüğünün varsayılabilir derecesini, iradesinin ihsan niteliğini hesaba katmak zorundadır. Aynı hırsızlık suçunu işlemiş olan iki kişiden gerekene, ancak sahip olanın gereksiz fazlalara boğulmuş olandan ne kadar daha az suçlu olacaktır. Yalan yere yemin etme suçunu işleyen iki kişiden, ta çocukluğundan beri şeref duygusunu edinmesi için uğraşılmış olanı, doğaya terk edilerek hiçbir eğitim almamış olanından ne kadar daha suçlu olacaktır? J.P. Marat, Plan Legislation Criminal, 1780, sayfa 34 Suçlar ile cezaların paralel olarak sınıflandırılması ihtiyacı ile aynı anda her suçlunun kendine özgü karakterine uygun olmak üzere cezaların bireyselleşmesi ihtiyacının filizlendiği görülmektedir. Bu bireyselleşme modern ceza hukuku tarihi üzerinde çok büyük bir ağırlığa sahip olacaktır. Bu bireyselleşmenin kök savma noktası burasıdır. Kuşkusuz hukuk teorisi terimleri içinde olmak üzere ve gündelik uygulamaların taleplerine göre yasaların sıraya sokulması ilkesiyle kökten bir zıtlaşma halindedir. Ama aşırılığa kaçmadan ve boşluk bırakmadan, iktidarın yararsız israfı olmadan ama çekingenlikle göstermeden, Birbirlerine tam olarak ayarlı hale getirilen cezalandırma işaretlerinin toplumsal bünyenin tümü içinde onların aracılığıyla dolaşma sokulmak istendiği bir cezalandırma iktidarı ve teknikleri açısından suç ceza sisteminin düzenlenmesinin ve suçlu ceza çiftinin değişmelerinin atbaşı gittikleri görünmektedir. Bireyselleştirme tam olarak uyaranmış bir yasa bütünün nihai hedefi olarak ortaya çıkmaktadır. 12. ayrımın sonu sayfa 160 Hapishanenin doğuşu, Michel Foucault, sayfa 160. Oysa bu bireyselleştirme doğası itibariyle eski iştihat içindeki ceza çeşitlendirmesinden çok farklıdır. Eski ihtiyat ve bu noktada Hristiyan kefaret uygulamasına uygundur, cezayı suça uyarlamak için iki değişken dizisi kullanmaktaydı. Koşul ve niyet değişken dizileri, yani elimin kendini olanak veren unsurlar. Cezaların çeşitlendirilmesi geniş anlamda bir vicdan incelemesi alanında yer almaktaydı. Vicdan ilayatının bireyi dışlayan karakteri konusunda bakınız P. Kariyo, Rest Idalites, Kosüstüyes, Daktilotes. Fakat şimdi taslağı çizilmeye başlayan şey zayasaya ihlal eden kişinin kendini doğasını yaşama ve düşme tarzına geçmişini iradesinin niyetine değil de niteliğini atıfta bulunan bir ceza çeşitlendirilmesidir ceza uygulamasında psikolojik, da, psikolojik bilginin nöbeti, vicdan incelemesine dayalı iştihattan devre alacağı yer henüz boş bırakılan bir alan olarak fark edilmektedir 18. yüzyılın sonunda tabii ki bu anın henüz uzağında bulunulmaktadır. Yasa, bireyselleştirme bağı o dönemin bilimsel modellerinin içinde aranmıştır. Kuşkusuz en uygun şema doğa tarihi tarafından sunmaktaydı. Türlerin kesintisiz bir basım basamaklandırmaya göre sınıflandırılmaları, her tekil yasa ihraçısının ve cezalandırılabilir her bireyin hiçbir keyfiliği uğramadan genel bir yasanın hükmüne tabi olabilmesi için bir suçlar ve cezalar, Linne tablosu oluşturmanın çareleri aranmaktadır. Çeşitli ülkelerde görülen bütün suç türlerinin bir tablosunu oluşturmak gerekir. Suçların dökümüne göre türler halinde bir bölümleme yapmak gerekecektir. Bu bölümleme için bana göre en iyi kural suçları amaç farklarına göre ayırmaktır. Bu bölümleme olmalıdır ki her tür bir diğerinden iyice ayrı olmalıdır ve tüm bağlantıları içinde ele alınan her tekil suç, onu öncelemek zorunda olanla, onu izlemek zorunda olanın arasında ve en doğru basamakta yer almalıdır. Nihayet bu tablo öyle olmalıdır ki cezalar için yapılmış başka bir tablo ile yakınlaştırabilmeli ve bunlar birbirlerine tam denk düşmeliler? P.C. Lackritel, Op.Cit, sayfa 351-352 Suçların ve cezaların teorideki veya daha doğrusu düşteki çifte sınıflandırılmaları iki sorunu çözebilir. Tekil bireylere sabit yasaları nasıl uygulamalı? Fakat bu spekülatif modelin çok uzarında olmak üzere aynı dönemde antropoloji, bireyselleştirme biçimleri daha da kaba bir şekilde kurulmaktaydılar. Önce suç tekrarı kavramı ile birlikte. Bunun nedeni bu kavramın eski ceza yasaları tarafından bilinmemesi değildir. Karnon'un veya F. Haley'i, ve Çavun'un konu hakkında söylediklerinin tersini suç tekrarı birçok eski rejim yasasında açıkça cezalandırılmaktadır. 1549 kararnamesi yeniden aynı şeye başlayan suçlunun iğrenç, mide bulandırıcı, kamusal davaya çok zararlı bir kişi olduğunu ilan etmektedir. Dine küfür, hırsızlık, serserilik vesaire suçlarının tekrar edilmeleri halinde özel cezalar verilebilmekteydi. Fakat bu kavram verilen cezayı değiştirmesi mümkün olan suçlunun niteliklerinden biri haline gelmeye başlamıştı. 1791 yasasına göre suçlarını tekrar edenlerin cezaları hemen her durum itibariyle iki katına çıkartılabilmekteydi. 10. yıl Floril Kanunu'na göre bunlar R harfiyle damgalanacaklardı ve 1810 tarihli ceza kanunu ya en yüksek cezayı ya da hemen bir üst cezayı veriyordu. Oysa suç tekrarının üzerinden hedeflenen yasa tarafından tanımlanmış bir eğilimin faali değildi. Suçlu özne, işsel olarak suçlu olan karakterini dışa vuran belli bir irade hedefleniyordu. Suçun yerine suçluluğun yavaş yavaş cezai müdahalenin hedefi haline gelmesi ölçüsünde, İlk kez suç işleyen ile tekrar suç işleyen arasındaki zıttık daha da önemli olma eğilimine girecektir. Ve bu zıttıktan hareketle aynı dönemde onu güçlendirmek üzere ihtiras suçu, irade dışı, düşünülmeden işlenen, olağan dışı koşullara bağlı olan suçlar, bunlar delilik gibi bir maziyet oluşturmaktadırlar. Ama gene de alışılmış suçlardan sayılmamaktadırlar. Kavramının oluştuğu görülmektedir. La Pelletier daha 1791'de kurucu meclise sunduğu raporda suçların inceden inceye basamaklandırılmasının kötü bir eylemi soğukkanlılıkla tasarlayan kötü bir kişiyi, suçtan vazgeçirtebileceğini ve bunun ceza korkusuyla kendini tutabileceğini, buna karşılık bu basamaklandırmanın hesap kitap yapmayan, şiddeti ihtiraslardan kaynaklanan suçlar karşısında çaresiz kalacağını, ama bunun pek bir öneminin olmadığını, çünkü bu cins suçların faillerinde hiçbir tasarlanmış kötülüğü ortaya koymadığını işaret etmekteydi. Le Pelletieux, De saint Parlamento arşivleri Cilt 26 sayfa 321-322 Bellart ertesi yıl bir ihtilaf suçu için ilk savunma olarak kabul edilebilecek şeyi telaffuz etmiştir. Bu Gras olayıdır. Bakınız Annelies du Barreau Modern 1823 Cilt 3 sayfa 34 Cezaların insanı altında bulunan, cezaların yumuşaklığını cezalandırma iktidarını hesaplanmış bir ekonomisi olarak talep eden, bunlara daha iyi izin veren tüm bu kurallardır. Fakat bunlar aynı zamanda bu iktidarın uygulanma noktasındaki bir bir yer değiştirmeyi de davet etmektedirler. Azap çektirme ayinlerinin içindeki görkemli damgalarla, aşırı acılığın ayinsel oyunuyla artık beden söz konusu olmasın, zihin veya daha doğrusu herkesin zihninde gizlice, ama gerekirlik ve aşikarlık içinde dolaşan işaretlerin ve hayalde canlandırılan bir oyun söz konusu olsun. Mabli artık beden değil ruh söz konusu olsun diyordu ve bu terimden ne anlaşılması gerektiği iyice görülmektedir. Bir iktidar tekniğinin bağlantısı. Eski cezalandırmaya yönelik anatomilere yol verilmiştir ama acaba bu nedenden ötürü bedensel olmayan cezalar dönemine gerçekten geçilmiş olmakta mıdır? Demek ki başlangıç noktasına yasa dışılıkları tam olarak çerçebelemek, cezalandırma işlemi genelleştirmek ve denetleyebilmek üzere ceza iktidarını sınırlandırma projesini yerleştirmek mümkündür. Oysa burada suç ve suçlunun nesneyeleştirilmesinin iki hattı ortaya çıkmaktadır. Bir yandan herkesin düşmanı olarak işaret edilen, herkesin takip etmekte yararlı olduğu Suçlu anlaşmanın dışına çıkmakta, yurttaş olarak oyundan atılmakta ve kendinde doğanın vahşetinin bir parçasını taşıyarak ortaya çıkmaktadır. Kötülük yapan canavar, belki deli, hasta ve bir süre sonra da anormal olarak görülmektedir. Bir gün bilimsel bir neselleştirmenin ve buna bağlı olarak tedavinin konusu haline. Bu niteliğinden ötürü gelecektir. Öte yandan ceza verme iktidarının etkilerinin işten ölçülme ihtiyacı şu andaki veya ilerideki tüm suçlara müdahale taktiklerini hükme bağlamaktadır. Bir koruma alanının örgütlenmesi, çıkarların hesaplanması, tasarım ve işaretlerin dolaşma sokulmaması, bir kesinlik ve gerçeklik ufkunun oluşturulması, cezaların giderek daha ince bir şekilde ayarlanmaları, bütün bunlarda suçluların ve suçların nesnelleştirilmelerine götürmektedir. Her iki şıkta da ceza uygulamasını kapsayan iktidar ilişkisinin yalnızca ortaya konulması gereken bir olgu olarak suçun değil, aynı zamanda özgün kısaslara göre tanınması gereken birey olarak suçlunun da içine alınacakları bir amaç ilişkisiyle ikiye katlanmaya başladığı görülmektedir. Ayrıca bu amaç ilişkisinin duyarlılık sınırları tarafından azap çektirmelerin gözü dönmüşlüğüne konulan bir yasağın veya cezalandırılan şu insan her neyse onun üzerine yapılacak akılcı veya bilimsel bir soruşturmanın yapacaklarının tersine, yazalandırma uygulamasına dıştan gelerek onun üzerine çıkılmadığı da görülmektedir. Nesnelleştirme süreçleri, bizzat iktidarı taktiklerinin içinde ve onun uygulanmasının düzenlenmesinin içinden doğmaktadırlar. Ancak, ceza ıslahatı projeleriyle birlikte resm olan bu iki nesnelleştirme tipi birbirlerinden çok farklıdır. Kronolojileri ve etkilerinden ötürü. Yasa dışı doğu insanın suçlunun nesnelleştirilmesi henüz yalnızca potansiyel bir mevcudiyet, siyasal eleştiri temaları ile hayali alanının şekillerinin kesiştikleri bir kaçış hattıdır. Homo kriminalisin bir bilgi alanı içinde tanımlanmış bir nesne haline gelebilmesi için uzun zaman beklemek gerekecektir. Diğeri ise bunun tersine cezalandırma iktidarının yeniden örgütlenmesine daha doğrudan bağlı olması ölçüsünde daha hızlı ve daha doğrudan etkileri sahip olmuştur yasaların derlenmesi, suçların tanımlanması, usul kuralları, yargıçların rolünün tanımlanması ve aynı zamanda ideologların zaten oluşmuş olan söylemlerinden destek almasından ötürü. Nitekim bu söylem çıkarlar, tasarımlar ve işaretler teorisi aracılığıyla yeniden oluşturduğu diziler ve oluşumlar aracılığıyla iktidarın insanlar üzerinde icra edilmesi ilişkin bir cins, Genel reçete vermekteydi. Semiyolojinin araç olması ile birlikte zihnin iktidar için hayat yüzeyi olması, fikirlerin denetimi yoluyla bedenlerin tabi kılınması, azap çektirmenin ayinsel anatomisinden çok daha etkin olmak üzere tasarımların bir beden siyaseti içinde ilki olarak çözümlenmeleri. İdeologların düşüncesi yalnızca bir birey ve toplum teorisi olmakla kalmamış, aynı zamanda hükümdarların debdebeli harcamalarının tersini incelemiş, etkin ve ekonomik hale gelmiş iktidarların bir teknolojisi olarak gelişmiştir. Bir kez daha Serban'ı dinleyelim, suç ve ceza fikirlerinin sıkı sıkıya bağlı olmaları ve birbirlerini aralıksız olarak izlemeleri gerekir. Böylece yurttaşlarımızın kafasında fikir bağlantısını kurduğunuzda onları yönetmekle ve onların efendisi olmakla övünebilirsiniz. Aptal bir müstebit köleleri zincirlerle zorlayabilir. Fakat gerçek bir siyaset onları kendi fikirlerinin zincirleriyle çok daha güçlü bir şekilde bağlar. Bunun ilk halkası aklın sabit düzeyine bağlıdır. Dokusunu bilmezsek ve onu kendi eserimiz sanırsak bu bağ daha da güçlü olur. Umutsuzluk ve zaman demirden ve çelikten bağları kemirirler. Ama fikirlerin alışılmış birliğine karşı hiçbir şey yapamazlar. Bunu yalnızca daha da sıkılaştırırlar ve beynin yumuşak liflerinin üzerinde en sağlam imparatorlukların sarsılmaz temeli atılmıştır. J.M. Servan, op. cit. sayfa 35. En azından bir parçası itibariyle boşluklu kalacak olan ve nöbeti bedenin yeniden ama o zamana kadar görünmedik bir biçim altında esas kişi haline geleceği yeni bir siyasal anatomiyi bırakacak olan işte cezalandırmanın bu semio tekniği, bu ideolojik iktidar olacaktır ve bu yeni siyasal anatomi. 18. yüzyılda oluştukları görülen birbirlerinden uzaklaşan iki nesneleştirme hattının yeniden kesişmelerini olanak sağlayacaktır. Suçluyu öte tarafa atan doğa karşıtı bir doğanın tarafına. Hat ve suçluluğu cezaların hesaplı kitaplı bir ekonomisiyle denetlemeyi uğraşan hat. Yeni cezalandırma sanatına bir bakış, cezalandırmaya yönelik semiotekniğin nöbeti yeni bir beden siyasetini devrettiğini gösterecektir. İkinci ayrım cezaların yumuşaklığı. Demek ki cezalandırma sanatı koskoca bir tasarım teknolojisine dayanmak zorundadır. Bu girişim ancak doğal bir mekaniğin içinde yer alması halinde başarıya ulaşabilir. Kitlelerin birbirlerini çekmelerine benzeyen bir güç bizi hep kendi refahımıza doğru itmektedir. Bu itiş yalnızca yasaların karşısında diktiği engellerden etkilenmemektedir. İnsanın çeşitli eylemlerinin tümü bu işsel eğilimin sonuçlarıdır. Bir suça uygun düşen cezayı bulmak, bir kötülük yapma düşüncesini çekici olmaktan kesinlikle çıkartan bir dezavantajı aramak demektir. Çarpışan enerjiler sanatı, birbirleriyle ortak olan imgeler sanatı, zamana meydan okuyan, sabit bağlantıların imal edilmesi, zıt değerli tasarım çiftleri oluşturmak, var olan güçlerin arasında niceliksel farklar meydana getirmek, güçlerin hareketini bir iktidar ilişkisine tabi kılarak bir işaretler, engeller oyunu kurmak söz konusudur. Azat fikri zayıf insanın kalbinde hep mevcut olsun ve onu suça iten duyguya egemen olsun. Beccaria des Delitz et Sens Pains 1856 yayını sayfa 119 Tıpkı eski damgalar, intikamların eski azap çektirmeleri dedikleri gibi bu işaretler engeller de yeni ceza donanımını oluşturmaktadırlar. Ama işleyebilmeleri için birçok koşula boyun eğmeleri gerekmektedir. 1. Mümkün olduğunca az keyfi olmak. Neyin suç olarak kabul edilmesi gerektiğini toplumun kendi çıkarları doğrultusunda tanımladığı doğrudur. Demek ki suç doğal değildir. Fakat suç düşünülür düşünülmez, cezanın hiçbir güçlük olmadan hemen akla gelebilmesi için bunların arasındaki bağın mümkün en dolaysız biçimde olması gerekir. Benzerlikten, benzetmeden, yakınlıktan bir cezaya çarptırılma endişesinin zihni avantajlı bir suç açısına yönelten yoldan çıkartması için Cezaya suçun doğası ile mümkün olduğunca uygunluk vermek gerekir. İbit. İdeal ceza, yaptırım uyguladığı suça göre şeffaf olacaktır. Böylece onu seyreden kişi açısından kesinlikle yazalandırdığı suçun işareti olacaktır ve suç işleminin hayalini kuran kişi için de yalnızca suç fikri ceza işaretini uyandıracaktır. Bağlantının kararlılığı için avantaj, suç ile ceza arasındaki orantının hesaplanması ve çıkarların niceliksel de okunuşu için avantaj. Aynı zamanda cezanın doğal bir sonuç biçimini alarak insani bir iktidarın keyfi sonucu gibi gözükmemesinden ötürü de avantaj. Suçu cezadan çekmek, ceza ile suçu orantılamanın en iyi yoludur. Eğer adaletin zaferi burada yer alıyorsa bu aynı zamanda özgürlüğün de zaferidir. Çünkü cezalar artık yasa koyucunun iradesinden değil de eşyanın tabiatından geldiğinden insanın insana şiddet uyguladığı görülmemektedir. J.P. Marat Plan de Legislation Criminal 1780 Sayfa 33 Kıyaslamalı ceza verme usulünde cezalandıran iktidar gizlenmektedir. İslahatçılar kuruluşları gereği doğal olan ve suçun içeriğini biçimleri içinde yeniden ele alan cezalardan bir sürüsünü önermişlerdir. Örneğin Verneyl. Kamusal özgürlüğü kötüye kullananlar kendi özgürlüklerinden mahrum bırakılacaklardır. Yasaların iyiliklerini ve kamu görevlilerinin ayrıcalıklarını kötüye kullananların medeni hakları ellerinden alınacaktır. İhtilas ve tefecilik yapanlara para cezası verilecektir. Nüfus suistimali suçları aşağılama ile cezalandırılacaktır. Cinayete ölüm, yangın çıkartma, yakılma cezaları verilecektir. Zehirleyerek öldürene gelince işlediği suçun imgesini sunarak onu dehşete boğmak üzere Ceylat içindeki sıvıyı yüzüne fırlatacağı bir kupayı ona sunacak ve sonra onu kaynar bir kazanın içinde devirecektir. F.M. Vermeil S.I. Surle Reforms <gülüyor> Fire Dance Note Legislation Criminal 1781, sayfa 68-145 Ayrıca bakınız C.H. E. de Valaze de Louis Penaliz 1784 sayfa 349. Basit bir düş mü? Belki. Fakat simgesel bir ilişki ilkesi Le Pelletier tarafından 1791'de yeni ceza yasasını sunarken daha açık bir şekilde formüle edilmiştir. Suçun cinsi ile cezanın cinsi arasında tam oranların olması gerekir. Suçunu vahşi bir şekilde işlemiş olan fizik acılara maruz kalacaktır. Tembellik yapmış olan ağır işe zorlanacaktır. İğrenç olan utandırıcı bir cezayı uğrayacaktır. Lep Pöletier, Dözsen Fargü, Parlamento Arşivleri, cilt 26, sayfa 321-322. Eski rejimin azap çektirmelerini fazlasıyla hatırlatan gaddarlıklara rağmen bu kıyaslamalı cezalarda devreye sokulan tamamen başka bir mekanizmadır. Artık bir iktidar düellosunda canavarlığın karşısına canavarlık çıkartılmaktadır. Artık intikamın simetrisi değil de işaretin işaret ettiğine göre şeffaflığı söz konusudur. Ceza tiyatrosunda duyular tarafından dolaysız olarak algılanabilen ve basit bir hesaplaşmaya yer verebilen bir oran kurulmak istenilmektedir. Bir cins makul ceza estetiği, doğayı sadık bir şekilde Yalnızca güzel sanatlarda izlememek gerekir. Siyasal kurumlar en azından bir bilgelik niteliği ve dayanıklı unsurları olanlar doğaya dayanmaktadırlar. Dekarya, OP, cit. 1856, sayfa 114 Ceza suçtan ileri gelsin, yasa nesnelerin bir gerekliliği olma havasına sahip olsun ve iktidar kendini gizleyerek doğanın yumuşak gücünün altında etkilsin. 2. Bu işaretler oyunu güçler mekaniğinin üzerine taşmak zorundadır. Suçu çekici kılan, arzuyu azaltmak, cezayı korkutucu yapan ilgiyi artırmak, yoğunluklar orantısını tersine çevirmek, böylece cezanın ve dezavantajların zihinde canlandırılmış halinin suç ve sağladığı zevkinden daha canlı olmasını sağlamak. Demek ki ilgiye, onun hareketini, onun zihinde canlandırılma biçimini ve bu tasarımın canlılığına ilişkin koskoca bir mekanizma. Yasa koyucu aynı anda hem binanın sağlamlığına katkıda bulunabilecek tüm güçleri kullanmasını hem de bu binayı çökertebilecek tüm güçleri dengelemeyi bilen mahir bir mimar olmalıdır. Ebit sayfa 135 Birçok araç doğrudan kötülüğün kaynağına gitmek Mabli, De La Toplu Eserler, Cilt 9, sayfa 246 Suçun tasarımına can veren yayı kırmak onu ortaya çıkartan çıkarı güç kullanmadan geri göndermek. Serserilik suçlarının arkasında tembellik vardır. Mücadele edilmesi gereken odur. Dilencileri aslında çirkef kuyuları olan iğrenç hapishanelere kapatarak başarıya ulaşılamayacaktır. Onları çalışmaya zorlamak gerekmektedir. İstihdam etmek onları en iyi cezalandırma yoludur. J.P. Brissot, Theorie de la Criminals, 1781, Cilt 1, Sayfa 258 Kötü bir tutkuya karşı iyi bir alışkanlık, bir güce karşı başka bir güç. Fakat silahlarıyla birlikte iktidarınki değil de duyarlılık ve tutkunun gücü söz konusudur. Bütün cezaları işlenen suça götüren tutku açısından en bunaltıcı olanının içinden seçmek gibi çok basit, çok talihli ve çoktan beri bilinen ilkeden çıkarsamak gerekmez mi? L.P. Lacretel Reflections sur la Legislation Penale Discours sur le peines Infomantes, 1784 sayfa 361 13. ayrımın sonu sayfa 170 Ayrım Hapishanenin Doğuşu Michel Foucault sayfa 171 Suça götürmüş olan gücü kendine karşı oynatmak, ilgiyi bölmek, cezayı korkutucu hale getirmek için ondan yararlanmak. Ceza onu suçun verebildiği iftihar duygusundan daha fazla rahatsız etsin ve güdülesin. Eğer gurur insana bir suç işletirse... Bu gurur ceza ile yaralansın, isyan ettirilsin. Küçük düşürtücü cezaların etkinliği suçun kökünde yaralan gurura dayanmaktadır. Fanatikler kanaatlerini ve bu kanaatler uğruna çektikleri azapları kendileri için şan unsuru haline getirirler. Öyleyse fanatizmi destekleyen gururlu inadı fanatizme karşı oynayalım. Fanatizmi gülünç düşürerek ve utanç yoluyla önlemek. Eğer fanatiklerin gururlu kendilerini beğenmişlikleri kalabalık bir seyirci topluluğunun önünde küçük düşürülecek olursa bu cezadan talihli sonuçlar beklemek gerekir bunun tersini onları fizik acılar fizik acılar çektirmek işe yaramayacaktır bekarya op cilt sayfa 113 suçun ne kadar zayıfladığını kanıtladığı yararlı ve erdemli bir ilgiyi canlandırmak mülkiyete karşı saygı duygusu zenginlerin ama aynı zamanda şeref özgürlük hayat mülkiyeti de Suçlu tarafından hırsızlık yapıldığında, itiraf edildiğinde, adam kaçırıldığında veya öldürüldüğünde kaybedilmiştir. Demek ki bunu ona yeniden öğretmek gerekir. Ve işte bunu ona kendi için öğretmekle başlanacaktır. Başkalarının bu mülkiyetlerini kendi hesabına sergi göstermesi için ona kendi varlıklarını, şerefini, zamanını ve bedenini serbestçe tasarruf olanağını kaybetmenin ne demek olduğu hissettirilecektir. GE Pastoret de Louis Penals 1791-S49 Kararlı ve kolaylıkla okunabilir işaretleri oluşturan ceza, çıkarlar ekonomisini ve tutkular dinamiğini yeniden oluşturmalıdır. 3. Buna bağlı olarak zamansal bir değişmenin yararı ceza dönüştürmekte, değiştirmekte, işaretler koymakta, engeller çıkartmaktadır. Eğer kesin olmak zorunda kalırsa zararı ne olacaktır? Sonu olmayan bir ceza çelişkili olacaktır. Suçluya dayattığı tüm zorlamalar onun yeniden erdemli hale gelmesiyle yararlı olmaktan çıkarak yalnızca azap çektirme haline geleceklerdir. Ve onu ıslah etmek için harcanan çaba toplum açısından kayıp, zahmet ve maliyet olacaktır. Eğer ıslah edilmesi mümkün olmayanlar varsa onları elemeye karar vermek gerekir. Kurucu Meclis Üyeleri tarafından kabul edilen çözümleme 1791 yasası hainler ve katiller için ölüm cezasını öngörmektedir. Diğer bütün cezaların bir sonu olmalıdır. En yüksek ceza 20 yıldır. Fakat esas olarak sürenin rolü ceza ekonomisiyle birleştirilebilmelidir. Azap çektirmeler şiddetleri içinde şu sonucu ulaşma tehlikesine sahiplerdi. Suç ne kadar ağırsa cezası o kadar uzundur. Sürenin eski ceza sistemine de müdahalesi söz konusuydu. Katıkta bağlı kalınacak gün sayısı, sürgünde geçirilecek yıllar, tekerlek üzerinde can çekişerek geçirilen saat sayısı. Fakat bu tasarlanmış bir dönüşüm zamanı değil de, bir sınama zamanıydı. Süre şimdi cezanın kendine özgü eylemine izin vermelidir. İnsanlığı işkencelerin dehşetinden kurtaran, uzun ve dayanılması zor bir yoksunluklar dizisi, suçluyu geçici bir acı anından çok daha fazla etkilemektedir. Onun tanığı olan halkın gözünde, İntikamcı yasaların anısını sürekli yenilemekte ve her an kurtarıcı bir dehşeti yeniden yaşatmaktadır. Le Piloteur de saint Pargeu, Parlamento arşivleri. C26, ölüm cezasından vazgeçen yazarlar bazı kesin cezalar öngörmektedirler. JP Brisson, op. cit, sayfa 29-30. CHE Dufriche, De Valaze, op. cit, sayfa 344. Düzeltilemez kötüler olarak kabul edilenler için müebbet hafif. Cezanın uygulayıcısı zaman. Oysa tutkuların narin mekaniği bu tutkuların uyandıkları ölçüde ne kendilerinin aynı şekilde ne de aynı yoğunlukta zorlanmasını istemektedirler. Cezanın meydana getirdiği sonuçlarla birlikte hafiflemesi iyidir. Yasa tarafından herkes için aynı şekilde belirlenmiş olması anlamında sabit olabilir. İç mekanizması değişken olmalıdır. Le Peretti'ye kurucu meclise sunduğu taslanda azalan yoğunlukta cezalar önermekteydi. En ağır cezaya çarptırılan bir mahkum hücreye ayaklarına ve ellerine zincir vurulmuş, karanlık, yalnızlık, ekmek ve su. Ancak bir ilk safhada atılacak haftada iki sonra üç gün çalışma olanağı olacaktı. Cezasının üçte ikisini çektikten sonra sıkıntı, Aydınlatılan hücre, belç çevresinde zincir, haftada 5 gün yalnız başına ama diğer 2 gün diğerleriyle birlikte çalışma. Ona bu çalışma karşısında ücret verilecek, o da böylece karamanadan gelen yiyecekleri iyileştirme olanağına sahip olacaktı. Rejimine geçilebilecekti. Nihayet mahkumiyet süresinin sonuna yaklaşınca hapishane rejimine geçilebilecekti. Her gün birlikte çalışmak üzere diğer mahkumlara katılabilecektir. Eğer isterse Yalnız çalışabilecektir. Gıdası, emeğinin ona sağladığı olacaktır. Le Pelletier de Sen fargu sayfa 329-330 4. Ceza, mahkumun cephesinden bir işaretler, ilgiler ve süre mekaniğidir. Fakat suçlu cezanın hedeflerinden yalnızca biridir. Bu ceza özellikle diğerlerini ilgilendirmektedir. Tüm muhtemel suçlular. Mahkumun temsiline yavaş yavaş kazılan bu işaretler, engeller... Böylece hızlı ve geniş ölçekte dolaşıma girsinler, herkes tarafından kabul edilsinler ve yeniden dolaşıma sokusunlar. Herkesin, herkese yönelik olan ve herkesin onun aracılığıyla suçu kendine yasakladığı söylemi oluştursunlar. Zihinlerde suçun sahtekarının yerine geçen has para. Bunun sağlanması için cezanın yalnızca doğal değil, aynı zamanda ilginç de bulunması gerekir. Herkesin onda kendi avantajını okuyabilmesi gerekir. Artık şu görkemli ama yararsız cezalar yoktur. Gizli cezalar da yoktur. Bunun yerine cezalar suçlunun tüm yurttaşlara zarar vermesini karşılığı olarak ödediği bir bedel olarak görülebilmektedir. Yurttaşların gözü önünde sürekli tekrarlanan ve ortaklaşa ve tekil hareketlerin kamusal yararını ortaya çıkartan cezalar. De Devbalazze sayfa 346 İdeal olanı mahkumun bir cins gelir getiren mülk olarak görülmesi olacaktır. Herkesin hizmetinde olan bir köle, bir toplum sahiplenebileceği bir hayatı ve bir bedeni neden yoksa etsin ki, onu suçunun cinsine göre az veya çok genişlikteki bir kölelik içinde devlet hizmetinde kullanmak daha yararlı olacaktır. Fransa ticareti engelleyen çok sayıda kötü karayoluna sahiptir. Malların serbest dolaşımını engellemekte bunun hiç de geri kalmayan hırsızlar böylece yol yapımında kullanılacaklardır. Her zaman görülen, özgürlüğü elinden alınmış olan ve hayatının geri kalanını topluma verdiği zararı telafi etmek için harcamaya zorlanan bir insanın örneği, ölümden çok daha fazla bir şey söyleyecektir. şey Dargis, Observations Surle Louis Criminels, sayfa 346. Mahkumların bedeni, eski sistemde hükümlerin üzerine damgasını bastığı ve iktidarın sonuçlarının dövme halinde işlediği, krala ait bir nesne haline gelmekteydi. Şimdi daha çok bir kamu malı ortak ve yararlı bir sahiplenmenin nesnesi olacaktır. Bundan ötürü ıslahçıların kamusal çalıştırmayı adeta her zaman mümkün cezaların en iyilerinden biri olarak sunmaları olgusu ortaya çıkmıştır. Zaten şikayet defterleri de onları izlemişlerdir. Ölüm cezasının dışında hangisine çarptırılmış olurlarsa olsunlar, mahkumlar bunları suçlarını orantılı olarak kamusal çalışmalarda çeksinler. Bakınız, Le Mason, La Revolution, Penare N. 1791, sayfa 139. Ceza olarak çalıştırmaya, bunun şiddete başlamaya gerektirdiği Le Pelletier veya çalışmanın kutsal karakterine saygısızlık yapıldığı Duport, gerekçesiyle itiraz ediliyordu. Rabaut, sen Etienne, yalnızca özgür insanlara ait olan özgür çalışmanın zıddında yer almak üzere, zorunlu çalışma terimini kabul ettirdi. Parlamento arşivleri, Cilt 27 Sayfa 710-VD Kamusal çalışma iki anlama gelmektedir. Mahkumin cezası karşısında ortak ilgi ve cezanın görülebilir, denetlenebilir karakteri, suçluğu böylece iki kez ödemektedir. Sağladığı emek gücüyle ve ürettiği işaretlerle. Mahkum toplumun kalbinde, meydanlarda veya şehirler arası yollarda bir kar ve anlam ocağıdır. Herkese göre görünür bir şekilde hizmet etmektedir. Ama aynı zamanda herkesin zihnine suç, ceza işaretini sokmaktadır. Bu tamamen ahlaki, ikinci bir yarardır ama ne kadar da gerçektir. 5. Bunun sonucunda koskoca bir bilgince reklam ekonomisi, azap çektirme uygulamasında yaratılan dehşet örnek oluşturmanın desteğiydi. Fizik dehşet, ortak korku, tıpkı mahkumun yanağına veya omuzuna basılan damga gibi seyircilerin hafızasına kazınması gereken imgeler. Örneğin, Şimdiki desteği ise derstir, söylemdir, şifresiz çözülebilen işaretler veya tablo olarak gösterilmesidir. Cezalandırma törenini ayakta tutacak olan artık hükümdarlığın dehşet verici ihyası değildir de. Yasanın yeniden eskin kılınması suç fikri ile ceza fikri arasındaki bağın ortaklığı olarak güçlendirilmesidir. Cezalandırmada hükümdarın varlığını görmekten çok kanunların bizzat kendileri okunacaktır. Bunlar bir suçu belli bir cezaya bağlamışlardır. Suç işlenir işlenmez ceza hiç vakit kaybetmeden gelecek ve yasanın söylemini eyleme geçirecek ve fikirleri bağlayan yasanın aynı zamanda gerçekleri de bağladığını gösterecektir. Metinlerdeki dolaysız kesişme eylemlerde de öyle olmalıdır. Bazı canavarcı eylemlerin haberinin kentlerimizde ve kırlarımıza yayıldığı şu ilk anları düşününüz. Yurttaşlar yanlarına yıldırım düşmüş insanlara benzemektedirler. Hepsi de öfke ve dehşete kapılmıştır. İşte suçu cezalandırma zamanı. Kaçmasına izin vermeyiniz, onu ikna etmekte ve yargılamakta acele ediniz. Dar ağaçlarını, odun yığınlarını kurunuz, suçluyu meydanlarda sürükleyiniz. Halkı haykırarak çağırınız. Bunun üzerine onun kararlarınızın ilan edilmesini alkışladığını göreceksiniz. Onun bu korkunç seyirlere yasanın bir zaferi olarak koştuğunu göreceksiniz. J.M. Servan Discourse sur l'administrations de la justice criminal 1767, sayfa 35-36 Kamu açık cezalandırma, dolaysız yeniden şifreleme törenidir. Yasa kendini ıslah etmiştir, onu ihlal eden kötülüğün yanındaki yerini yeniden almıştır. Buna karşılık kötülük yapan toplumdan kopartılmıştır, ondan ayrılmaktadır. Ama bu ayrılma artık halkın suçtan ve cezadan kaçınılmaz olarak pay aldığı eski rejimin şu ikircikli bayramlarının içinde değil de bir matem töreninin içinde olmaktadır. Kendi yasalarını yeniden bulan toplum bunları ihlal eden yurttaşlarınkini kaybetmiştir. Kamusal cezalandırma bu çifte üzüntüyü dışa vurmak zorundadır. Yasanın bilmezden gelinebilmiş olması ve bir yurttaştan ayrılmak zorunda kalınması. En matemli ve duygulandırıcı aygıtı azap çektirmeye bağlayınız. Bu dehşetli gün, vatan için bir matem günü olsun. Genel acı her yerde vurgulansın. Matem türünü örtmüş olan yargıç, halka suikasti ve yasal bir intikamın hüzünlü gerekliliğini anlasın. Bu trajedinin değişik sahneleri tüm duyuları etkilesin, yumuşak ve dürüst tüm duyguları titretsin. Dufao, Kurucu Meclisteki Nutku, Parlamento Arşivleri, Cilt 26, Sayfa 688 Anlamı herkes için açık olması gereken matem, bu matemin ayinsel çerçevesinin her unsuru suçu belirmeli. Yasayı hatırlatmalı, cezalandırmanın gerektiğini göstermeli, alınan önemi haklı çıkartmalıdır. Anlamları herkesin öğrenebilmesi için afişlerin, yazıtların, işaretlerin, simgelerin sayıları artırılmalıdır. Cezanın kamuya ilanı fizik bir dehşet etkisini yayınlamalıdır. Bir okuma kitabını açmalıdır ve peletiye halkın ayda bir kez mahkumları acılı hücrelerinde ziyaret edebilmelerini önermekteydi. Hücrenin kapısında suçlunun adını, suçunu ve verilen karar büyük harflerle yazılmış olarak okuyacaktı. Ebit, sayfa 329-330. Ve Bexon bundan birkaç yıl sonra imparatorluk törenlerinin saf ve askeri tarzı içinde bir ceza armaları tablosu düşleyecekti. Ölüm mahkumu dar ağacına, kırmızı karışık siyah kumaşla kaplanmış veya bu renklere boyanmış bir arabayla götürülecektir. Eğer bir hainse önüne ve arkasına hain sözünün yazılı olduğu... Kırmızı bir gömlek giyecektir. Eğer baba katili ise başına siyah bir bez örtülecek ve gömleğinin üzerine hançerler veya kullandığı cinayet aletleri işlenecektir. Eğer zehirleyerek öldürdüyse kırmızı gömleğine yılanlar ve diğer zehirli hayvanlar işlenecektir. S. Bexon, Code de Public, 1807, 2. kısım, sayfa 24-25, Bavyera Kralı'na sunulan bir proje söz konusuydu. Bu okunabilir dersi, bu ayinsel yeniden şifrelemeyi mümkün olduğunca tekrarlamak gerekir. Cezaların bir bayramdan çok bir okul olmaları, bir törenden çok her zaman açık bir kitap olmaları gerekir. Cezayı suçlu açısından etkin hale getiren süre, seyirciler için de yararlıdır. Bunlar daimi suç ve ceza sözlüğünü her an başvurabilirler. Gizli ceza, yarı yarıya kayıp cezadır. Cezaların infaz edildiği yerlere, Çocukların gelebilmeleri gerekir. Bunlar, buralarda yurttaşlık bilgisi derslerini yapmış olacaklardır. Ve eğitimlerini tamamlamış olan insanlar, buralarda yasaları devrevi olarak öğreneceklerdir. Ceza yerlerini ailelerin pazar günü ziyaret edecekleri bir yasalar bahçesi olarak kavrayalım. Zihinlerin mantıklı bir söylevle toplumsal düzenin korunması, cezaların yararı konusunda hazırlanmalarından sonra, genç insanların, hatta adamların arada sırada mahkumların korkunç durumlarını görmeleri için, madenlere ve çalışma alanlarına götürmelerini isterdim. Bu haziaetleri Türklerin Mekke'ye yaptıklarından daha yararlı olurdu. J.P. Brisson, Op. Cit. 1781. Bele Petitie, cezaların bu görülebilir olma niteliğini ceza kanununun temel ilkelerinden biri saymaktadır. Halkın mevcudiyeti, utancı çoğunlukla ve belirgin zamanlarda suçlunun altında taşımalıdır ve suçlunun suçunun onu indirgediği güç durum içindeki Varlığı halkın ruhuna yararlı bir eğitim getirmelidir. Parlamento arşivleri Cilt 26 sayfa 322 Suçlunun bir bilim nesnesi olarak kavranmasından çok önce bir eğitim aracı olabileceğinin düşü kurulmuştur. Mahkumların acılarını paylaşmak üzere yapılan merhamet ziyaretinden sonra o 17. yüzyıl bunu icat etmiş ve yeniden başlatmıştır. Yasanın iyiliğinin suça nasıl uygulandığını görmek için çocukların buraları ziyaret etmelerinin hayali kurulmuştur. Düzen Müzesi'nde canlı ders. 6. Toplumdaki geleneksel suç söylemi artık devrilebilir. 18. yüzyıl yasa koyucularının büyük kaygıları suçluların kuşkul ünlerini nasıl yok etmeli? Almanakların, tek yapraklı destanların, halk öykülerini söyledikleri büyük haydutların destanlarını nasıl susturmalı? Eğer yeni ceza şifrelenmesi iyi yapıldıysa, eğer matem töreni gerektiği gibi cereyan ediyorsa... Suç artık ancak bir felaket olarak ve kötülük yapan kişi de toplumsal hayatın yeniden öğretildiği bir düşman olarak görülebilir. İnsanların söyleminde suçluyu kahramanlaştıran bu övgülerin yerine artık yalnızca suç işleme arzusunu hesaplı kitaplı cezaya karşı duyulan kaygıyla durduran şu işaretler, engeller tedavir edecektir. Olumlu mekanizma gündelik dilin içinde tam olarak rol oynayacaktır ve bu dil bu mekanizmayı yeni anlatılarla sürekli olarak güçlendirecektir. Evrensel, yeniden şifrelemenin sabit ilkesi. Halk şairleri sonunda kendilerini evrensel akıl misyonerleri olarak adlandıranlara katılacaklardır. Onlar da ahlakçı olacaklardır. Bu dehşetli imgelerle ve bu selamete götüren fikirlerle dop dolu olan her yurttaş, bunları kendi ailesi içinde yayacak ve ne kadar ateşli bir şekilde yapıldılarsa, o kadar büyük bir iştahla dinlenilen bir uzun anlatılar karşısında, onun çevresinde sıralanmış çocukların bu öykülerden suç ve ceza fikrini, yasa ve vatan sevgisini, mahkemelere saygı ve güveni sarsılmaz çizgiler halinde almak üzere genç belleklerini açacaklardır. Kırlarda oturanlar da bu örneklere tanık olacaklar, bunları kendi kulübelerinin etrafına ekecekler, erdemli olma zevki bu kabaruhlarda kök salacak, bu arada kamusal sevinç karşısında üzüntüye kapılan bu kadar çok kimsenin kendine düşman olduğunu görünce korkan haydut, Sonucu ölümcül olduğu kadar çabuk da gelecek olan projelerinden herhalde vazgeçecektir. J.M. Servan, sayfa 37 İşte ceza verilen kent böyle düşünmelidir. Kavşaklarda, bahçelerde yeniden yapılan yolların veya inşa edilen köprülerin kenarında, herkesi açık atölyelerde, ziyaret edilecek madenlerin diplerinde binlerce küçük ceza tiyatrosu, her suça kendi yasası, her suçluya kendi cezası, göze yörünen ceza, her şeyi söyleyen, açıklayan, Kendini meşrulaştıran ikna eden geveze ceza, yazıtlar, külahlar, afişler, haftalar, simgeler, okunan veya yazılı metinler, bütün bunlar hiç usanmadan yasayı tekrarlamaktadırlar. Dekorlar, açılar, optik oyunlar, göz yanıtmaları bazen sahneyi büyütmekte, onu olduğundan daha korkutucu ama aynı zamanda daha açık kılmaktadırlar. Halkın durduğu yerden bakılınca aslında öyle olmamasına rağmen bazı gaddarlıkları olduğunu sanmak mümkündür. Fakat bu gerçek veya şişirilmiş sertlikler açısından esas nokta, bunların kadı bir ekonomiye uygun olarak her dersi vermeleridir. Her ceza ders alınacak bir şey olsun ve bütün doğrudan erdem örneklerinin karşısında sanki canlı bir sahneymiş gibi her an günahın talihsizlikleriyle karşılaşabilsin. Bu ahlaki temsillerin her birinin çevresinde okul çocukları öğretmenleriyle birlikte yığılacaklar ve yetişkinler çocuklarına vermeleri gereken dersleri öğreneceklerdir. Artık azap çektirmelerin dehşet verici büyük ayinsel çerçevesi değil de, günler ve aylar boyunca birçok ikna edici sahnesiyle uzanan bu ciddi tiyatro söz konusudur. Ve halkın belleği, yasanın sade söylebini kendi mırıldanmaları içinde yeniden öğretecektir. Ama belki de bu binlerce seyirli konsurun ve anlatının üzerine suçların en müthişi için cezanın en büyük işaretini dikmeye ihtiyaç olacaktır. Ceza yapısının kilit taşı. Hiç değilse verneyil. Gündelik ceza tiyatrolarına egemen olacak mutlak ceza sahnesini hayal etmiştir. Sonsuz cezanın aranılacağı tek şık. Yeni cezalandırma sisteminde biraz eski sistemdeki kral öldürme suçunun benzeri. Suçlunun gözleri oyulacak. Açıkta demir bir kafese konacak. Bu kafes bir meydanda havada asılı olacaktır. Suçlu tamamen çıplak olacak. Belinin etrafında demir bir kuşak olacak. Kafesin parmaklıklarına bağlanacak. Ölünceye kadar ekmek ve su ile beslenecektir. Böylece bazen alnı karla kaplanmış, bazen yakıcı bir güneş altına kavrulmuş olarak mevsimlerin tüm sertlikleri karşısında korunaksız kalacaktır. Doğunun tüm dehşetine adanmış, saygısızlık ettiği gökyüzünü bir daha görmemeye ve küfrettiği toprakta bir daha oturmamaya mahkum edilmiş bir şerir, işte gerçekten ancak güç bir hayattan daha çok acılı bir ölümün uzunlusunu sonan bu enerjik azap çektirmede tanınabilir. F.M. Vermeyin Op sayfa 148-149 Ceza kentinin üstünde şu demir örümcek vardır ve yeni yasanın çarmıha gelmesi gereken kişi baba katilidir. Koskoca bir resimlik ceza takımı Mabli aynı cezalara çarptırmaktan kaçının demekteydi. Tek düze yalnızca suçun ağırlığına göre çeşitlendirilmiş bir ceza fikri dışarı atılmıştır. Daha da kesin olarak hapishanenin cezanın genel biçimi olarak kullanılması bu spesifik, göze görünür ve konuşkan ceza projelerinde asla önerilmemiştir. Kuşkusuz, hapis öngörülmektedir ama diğer cezaların arasında. Bu durumda hapis, bazı suçlara, özgürlüğün kötüye kullanılmasından kaynaklananlarına düzensizlik, şiddet, özgü ceza olmaktadır. Hapis, aynı zamanda bazı cezaların, örneğin zorunlu çalışma, infaz edilebilmelerinin koşulu olarak görülmüştür. Ama tek değişim ilkesi olan süresiyle birlikte... Ceza alanının tümünü kapsamamaktadır. Bundan da iyisi, ceza için hapis fikri birçok ıslahatçı tarafından açıkça eleştirilmiştir. Çünkü suçların kendilerini özgü olma niteliğine cevap vermeye yatkın değildir. Çünkü halk üzerinde etki etme yeteneğinden yoksundur. Çünkü toplum için yararsız, hatta zararlıdır, masraflıdır. Mahkumları aylak tutmakta, onların kötülüklerini artırmaktadır. Bakınız, parlamento arşivleri, cilt 26, sayfa 712- çünkü böylesine bir cezanın tamamını erdiğinin denetlenmesi zordur ve mahkumları gardiyanların keyfine teslim etme tehlikesini taşımaktadır. Çünkü bir insanın özgürlüğünden mahrum bırakma ve onu hapishanede gözetimi altında tutma mesleği tiranca bir uygulamalıdır. Aranızda canavarların olmasını istiyorsunuz ve eğer böyle iğrenç adamlar varsa yasalar herhalde onlara katil muamelesi yapmak zorundadır. Gede Mabli, Op, cit, Cilt 9, sayfa 338. Sonuç olarak hapishane, bu ceza etki, ceza temsil, ceza genel işlev, ceza işaret ve söylem tekniğinin tümüyle uyuşmaz niteliktedir. Hapishane karanlık, şiddet ve kuşkudur. Burası yurttaşın gözünün kurbanları sayamayacağı, bunun sonucu olarak sayılarının örnek oluşturma işinde kayıp haline geleceği bir karanlıklar yeridir. Oysa eğer suçları artırmadan cezaların örneklerini artırmak mümkün olursa, sonuçta onları daha az gerekli kılmak mümkün olacaktır. Zaten hapishanelerin karanlığı yurttaşlar için bir güvensizlik konusu olmaktadır. Burada büyük haksızlıklar yapıldığını kolaylıkla düşünmektedirler. Çoğunluğun iyiliği için yapılmış olan yasa, kendine inanılmasını sağlama yerine sürekli olarak bu mırıltıları tahrik ederse kesinlikle bir şeyler kötü gidiyor demektir. De Valaze, sayfa 344-345 14. ayrımın sonu, sayfa 181. Hapishanenin doğuşu, Michel Foucault, sayfa 181. Hapis tıpkı bugün olduğu gibi cezalandırmanın ölüm ile hafif cezalar arasında kalan tüm medyan alanını kapsamalıdır. Bu, ıslahatçıların hemen ulaştıkları bir fikir olmuştur. Oysa sorun işte şudur, hapis oldukça kısa bir süre içinde cezanın, Esas biçimi haline gelmiştir. 1810 tarihi ceza yasasında belli bazı biçimler altında olmak üzere ölüm ile para cezaları arasında adeta mümkün ceza alanının tümünü işgal etmektedir. Yeni yasa tarafından kabul edilmiş olan cezalandırma sistemi nedir? Bütün biçimleriyle hapsetmedir. Nitekim ceza yasasında yer alan dört esas cezayı karşılaştırınız. Kürek bir açık hava hapsidir. Tutmak ağır hapis. İslah için hapis bir bakımı tek ve aynı cezanın çeşitli adıdır. CFM'de Remusat Parlamento Arşivleri CL22 22, Sayfa 1 Aralık 1831 Sayfa 185 Ve yasanın hükmettiği bu hapsi imparatorluk hemen bir cezalandırma yönetim ve co coğrafya hiyerarşisine göre hayata geçirmiştir. En alt basamakta her suh mahkemesine bağlı olan belediye polis hapishaneleri, her kent bölgesinde tutuk evleri, bütün illerde birer ıslahane, Tepede ağır suçlular için merkez hapishaneleri veya bir yıldan fazla mahkum edilenler için ıslahhaneler, nihayet bazı limanlarda kürek cezası çekilen zindanlar vardır. Büyük bir hapishane binası yapımı programa alınmıştır. Bunun çeşitli düzeyleri merkezi yönetimin katlarına tamı tamına denk düşeceklerdir. Azap çektirilen kişinin bedeninin sergilendiği dar ağacının, hükümdarın ayinsel olarak dışa vurulan gücünün, cezanın tasarımının toplumsal bünyeye sürekli olarak verildiği Ceza tiyatrosunun yerine bizatihi devlet aygıtının gövdesiyle bütünleşen kapalı, karmaşık ve hiyerarşik büyük bir mimari geçmiştir. Tamamen başka bir maddeden olma durumu, tamamen başka bir iktidar fiziği, insanların bedenlerini kuşatmanın tamamen başka bir biçimi. Restorasyondan itibaren ve Temmuz munaşisi döneminde bazı sapmalar bir yana Fransız hapishanelerinde 40 ile 43 bin arasında mahpus bulunacaktır. Yaklaşık olarak 600 kişi başına bir mahpus. Yüksek duvar ama artık kuşatan ve koruyan değil de artık prestijiyle güç ve zenginliği dışa vuran değil de her iki yönde de aşılamaz ve cezalandırmanın artık esrarlı hale gelmiş olan işleyişinin üzerine kapanmış olan yüksek duvar 19. yüzyıl kentlerinin çok yakınında hatta bazen ortasında cezalandırma iktidarının aynı anda hem maddi hem de simgesel tek düze çehresi olacaktır. Daha konsüllük döneminde İçişleri Bakanı çeşitli kentlerde zaten çalışmakta olan veya kullanılabilecek durumdaki çeşitli güvenlik yerleri hakkında araştırma yapmakta görevlendirilmiştir. Bundan birkaç yıl sonra sivil düzenin bu yeni kalelerinin temsil edecekleri ve hizmetinde olacakları iktidara layık olacak şekilde inşa edilebilmeleri için ödenek ayrılmıştır. İmparatorluk bunları fiilen başka bir savaş için hazırlamaktadır. Bakınız E. Decazes Kralı Hapishaneler Hakkında Rapor Le Monitör, 11 Nisan 1819 İsrafa daha az yatkın ama daha inatçı bir ekonomi onların inşaatını 19. yüzyılda yavaş yavaş tamamlamıştır. Kurucu mecliste son derece açık bir biçimde formüle edilmiş olan spesifik suça uydurulmuş, etkin, her şık itibariyle 20 yıldan daha az bir süre içinde ölüm cezası gerektirmeyen ve biraz büyüyecek her tür yasa ihlali için hapsetme yasası haline gelmiştir. 18. yüzyılda düşü kurulan ve esas olarak adalet önüne çıkacakların zihinleri üzerinde etki etmesi istenilen bu ceza tiyatrosunun yerine, devasa binalardan oluşan ağı, Fransa'nın ve Avrupa'nın tümüne yayılacak olan hapishanelerin büyük tektüsü aygıtı geçmiştir. Fakat bu aldatmacaya kronolojik olarak 20 yıl vermek herhalde gene de aşırıya kaçmak olacaktır. Bunun adeta anlık olduğu söylenebilir. Le Pelletier tarafından kurucu meclise sunulan ceza yasası taslağına bakmak yeterlidir. Başlangıçta formüle edilen ilke, suçun cinsi ile cezanın cinsi arasında tam bir oran olmasını gerektiğidir. Vahşi olanlar için acı çektirme, tembeller için çalışma, ruhları gerilemiş olanlar için utanç. Oysa önerilen cezalar üç hapsetme biçimidir. Hapis cezasının çeşitli önlemlerle ağırlaştırıldığı hücre, yalnızlık ve ışıktan yoksun bırakma, yiyecek kısıtlamaları, bayık önlemlerin hafifletildiği sıkıntı, son olarak da yalnızca kapatılmayla sınırlı olan Asıl hapis. O kadar tunturaklı bir şekilde vaat edilmiş olan çeşitlilik sonunda bu tek düze ve geri cezalandırma indirgenmiştir. Zaten o sıralarda suçlarla cezalar arasında türlerine göre bir bağlantı kurmak yerine tamamen başka bir planın izlenmiş olmasına şaşıran mevzuslar olmuştur. Ülkeme nasıl ihanet edersem edeyim beni hapsederler, babamı öldürürsem beni hapsederler. Düşünülebilecek bütün suçlar olabilecek en tek düze şekilde cezalandırılmaktadır. Bana sanki... Bütün hastalıkları aynı ilacı veren bir hekim görüyormuşum gibi geliyor. CH Jabrout, Parlamento Arşivleri Cilt 26 sayfa 618 Fransa'nın ayrıcalığı olarak kalmayan aceleci bir ikame. Bu duruma oranların sabitliği altında tüm yabancı ülkelerde rastlanmaktadır. 2. Ekaterina Des Delitz et Des Pains incelemesinin hemen ardından gelen yıllar esnasında Yeni bir yasa derlemesi için bir taslak yaptırtmıştır. Bekkarya'nın cezaların suçluya özgü olması ve çeşitliliği konusundaki dersleri unutulmamıştır. Bu ders adeta kelimesi kelimesine tekrarlanmıştır. Ceza yasaları her cezayı her suçun kendine özgü doğasından çekip çıkardıklarında bu medeni özgürlüğün zaferi olacaktır. Bu durumda bütün keyfilikler ortadan kalkacaktır. Ceza artık yasa koyucunun kahvesine değil de eşyanın tabiatına tabi olacaktır. Artık insana şiddet uygulayan, Başka insanlar değil de insanın kendi eylemi olacaktır. 2. Ekaterina, yeni yasa derlemesi projesini düzenlemekle görevlendirilen komisyon için talimatlar, madde 67. Bundan birkaç yıl sonra yeni Toskana ceza yasasına ve 2. Joseph tarafından Avusturya evvelerini temel oluşturan hala Bekkarya'nın temel ilkeleridir. Ancak bu iki yasa hapsetmeyi süresine göre çeşitlenmiş ve bazı durumlarda Damga veya ile ağırlaştırılmış olarak adeta tek düze bir ceza haline getirmiştir. Hükümdara suikast, sahte para basımı ve hırsızlıkla ağırlaşan cinayet suçu için en fazla 30 yıl hapis, iradi cinayet veya silahlı soygun için 15-30 yıl arası hapis, basit hırsızlık için 1 aydan 5 yıla kadar hapis vesaire. Bu yasa derlemesinin bir bölümü P. Jolgu Holm Traite Sur La Police de Londres Fransızcadan çevirilişi 1807-1, sayfa 84'te giriş bölümünde çevrilmiştir. Fakat eğer cezalandırma sisteminin hapishanenin sömürgesi haline gelmesinde şaşılacak bir şey varsa, bunun nedeni hapis cezasının sanıldığı gibi tam da ölüm cezasının altında yer alarak ve azap çektirmelerinin bıraktığı boşluğu doldurmak üzere ceza sistemine sağlam bir şekilde yerleşmemiş olmasıdır. Gerçekte hapishaneye ve birçok ülke bu konuda Fransa ile aynı durumdaydı. Cezalar sistemi içinde ancak kısıtlı ve macinal bir konuma sahipti. Betinler bunu kanıtlamaktadırlar. 1670 kararnamesi ağır cezalar arasında hapse yer vermemektedir. Kuşkusuz müebbet veya geçici hapis cezaları bazı öflerin öngördükleri cezalar aralarında yer almışlardır. Örnek olarak bakınız Çogül Koytum du Nivernai. Fakat bunun da diğer azaplar gibi kullanımdan düşmesi beklenmekteydi. Fransa'da eskiden, bugün artık uygulanmayan, örneğin bir mahkûmun yüzüne veya alnına cezasını yazma veya möbet hapis gibi cezalar vardı. Ayrıca mahkûmlar vahşi hayvanlara atılıyor veya madenlerde çalıştırılıyorlardı. Guy de Rousseau de la Compe, Trait de Matiers Criminels, 1741, sayfa 3 Fiili durumda hapishanenin ağır olmayan suçları cezalandırmak üzere inatçı bir şekilde sürdüğü ve bunun yerel örf ve adetlere bağlı olduğu kesindir. Sigolatge, 1670 kararnamesinin zikretmediği hafif cezalardan bu anlamda söz etmekteydi. Uyarma, azar, suç yerinin uzaklaştırma, saldırıyı uğrayanın tazmin edilmesi ve süreli hapis. Bazı bölgelerde özellikle de hukuki alandaki özgünlüklerini en iyi korumuş durumda olanların da hapis cezası hala büyük bir yaygınlığa sahipti. Ama Fransa'ya yakınlarda ilhak edilen Rusliyon'da olduğu gibi bu iş de bazı güçlüklerle karşılaşmaktaydı. Fakat hukukçular bu farklılaşmalara karşılık hapishane bizim medeni hukukumuzda bir ceza olarak görülmemektedir ilkesine sıkı sıkıya bağlıydılar. F. Serpillon, Kod Kriminal, 1767 Cilt 3 Sayfa 1095 Ancak Serpillon'da hapishanenin katılığının cezanın başlangıcı olduğu fikri bulunmaktadır. Hapishanenin rolü kişinin bedeninin rehin alınmasıydı. At sözünde at continentos homines non al puniendos denilmektedir. Bu anlamda bir kuşkulunun çevresi bir parça bir ki gibi bir role sahiptir. Hapishane ile insan kendini birine karşı güvenceye almaktadır. Cezalandırmamaktadır. Hapishaneleri ilişkin olan ve gardiyanların zulmünü, binaların güvenliğini ve mahkumların iletişim kurmalarının olanaksızlığını kapsayan çok sayıdaki yönetmeliği böyle anlamak gerekir. Örneğin Dijon Parlamentosu'nun 21 Eylül 1706 tarihli kararı. Ayrıca bakınız, F. Serpiyon, Kod Kriminal 1767, Cilt 3, sayfa 601-647. Genel ilke böyledir ve hapishane bazen ceza rolünü iyi oynuyorsa ve bunu önemli örnekler itibariyle yapıyorsa da, bu esas olarak bir ikame olmaktadır. Oralarda hizmet edemeyecekler için kadınlar, çocuklar, sakatlar kadırgaların yerine geçmektedir. Belli bir süre için... Veya müebbeten bir güç evine kapatılma cezası, kadırgalarda kürek mahkumu olmanın eşdeğerlisidir. Hırsızlık suçunu tekrarlayanlara ilişkin 4 Mart 1724 beyannamesi veya serseriliğe ilişkin 18 Temmuz 1724 beyannamesinin belirledikleri budur. Kadırgalara forse olarak gönderilecek yaşta olmayan bir erkek çocuk, gönderileceği yaşa kadar bazen de tüm ceza süresi boyunca bir güç evinde kalmaktaydı. Bakınız, Crime et Criminality and France Soho, l'ancien rejim. 1971 sayfa 266 vd. Bu eşdeğerliğin içinde mümkün bir nöbet değişiminin resmi olduğu iyice görülmektedir. Ama bunun yapılabilmesi için hapishanenin hukuki statüsünün değişmesi gerekmiştir. Aynı zamanda en azından Fransa için büyük olan ikinci bir engelin aşılması gerekmiştir. Nitekim hapishane bu ülkede uygulamada kralın keyfine veya egemen gücün aşırılıklarını ne kadar bağlandıysa niteliğinden o kadar kaybetmişti. Güç evleri, genel hastaneler, kralın emirleri veya polis komutanınkiler, önde gelen kişiler veya aileler tarafından elde edilen mühürlü mektupların hepsi birden, kurala bağlı adaletle çakışan ve çoğu zaman da onunla zıtlaşan bir bastırma uygulaması olmuştur. Ve bu adalet dışı kuşatma hem klasik hukukçular hem de ıslahçılar tarafından reddedilmekteydi. Serpilion gibi bir gelenekçi, Başkan Buhiye'nin otoritesinin arkasına sığınarak, hapishanenin krala ait bir olgu olduğu söylemekteydi. Hükümdarların devli çıkarlarından ötürü zaman zaman bu cezayı verme durumunda kalmalarına rağmen, olağan adalet bu cins mahkumiyetleri kullanmamaktadır. F. Serpion, Kod Kriminal, 1767, Cil 3, sayfa 1095 İslahatçılar çok kereler despotizmin ayrıcalıklı çehresi ve aleti olan tutuklama demekteydiler. Bu narşizmin uğursuz zihniyeti tarafından düşünmüş olan, Esas olarak ya doğanın meşalesini ellerine verdiği ve yüzyıl aydınlatmaya cüret eden filozoflara ya da vatanlarının sıkıntıları karşısında sessiz kalma alçaklığını göstermeyen şu gururlu ve bağımsız ruhlara ayrılmış olan bu hapishaneler hakkında ne denilecektir? Bu hapishanelerin matemli kapılarını esrarlı mektuplar açmakta ve bu talihsiz kurbanlar bunların işlerine gömülmektedirler. Her yurttaşın sahip olduğu, yargılamadan önce dinlenilme ayrıcalığını tersine çeviren bu insanlar için, para risklerin keşfinden daha zararlı olan şu dahiyane tiranlığın şahiselleri olan mektuplar için de ne dinleyecektir. JP Briso, sayfa 175 Çeşitli çevrelerden gelen bu itirazlar kuşkusuz, yaşal bir ceza olarak hapisle değil de keyfi ve süresi belirsiz tutmanın yasalışı ile ilgilidirler. Ancak bu nedenden ötürü hapishanenin genel olarak iktidarın kötüye kullanımlarından biri olarak görülmesi, engellemekli değildir ve birçok şikayet defteri onun iyi bir adaletle uyumlu olamayacağı için reddetmektedir. Bazen klasik hukuk ilkeleri adına yasanın maksadı içinde hapishaneler cezalandırmayı değil de onların kişilerine karşı güvence alınmasına yönelik olduklarından Paris Intramuros Soyluluk zikreden A. Desjardins Les cahiers de Dolayens et le Justice Criminal Sayfa 477. Bazen de henüz mahkum edilmemiş kişileri cezalandıran, önlemesi gereken kötülüğü aktaran ve genelleştiren ve ailenin tümüne yaptırım uygulayarak cezaların bireyselliği ilkesini ihlal eden hapishanenin etkileri adının hapishane bir ceza değildir denilmektedir. İnsanlık bir yurttaşın varlıklarının en değerlisinden mahrum bırakılmasından, suç ikametgahının içine daldırılmasından, kendi için en aziz şeylerden kopartılmasından, belki de iflasa sürüklenmesinden, ve yalnızca onun değil, talihsiz ailesinin de tüm geçim olanaklarından mahrum bırakılmasından, bunların bir ceza olmaması olarak söz eden, bu korkunç düşünceye karşı ayaklanmaktadır. Langres, Troy Ordus, Zikr, ibit, sayfa 483 ve şikayet defterleri birçok kereler bu kapatma eyleminin kaldırılmasını istemişlerdir. Güç evlerinin yerle bir edilmelere gerektiğini inanıyoruz. Bri, Cheers, Etat Zekir İbit sayfa 484. Bakınız P. Gubert ve M. Deniz Le Franchise Ont La Parole 1964 sayfa 203. Defterlerde ailelerinin kullanabilecekleri tutuk evlerinin bakımına ilişkin talepler bulunmaktaydı. Ve 13 Mart 1790 tarihli kararname şatolar, dinsel binalar, güç evleri, polis binaları veya herhangi başka bir hapishanede mühürlü mektuplarla veya icra gücünün ajanlarının emirleriyle tutulan bütün kişilerin serbest bırakılmalarını emretmiştir. Hükümdarın iktidarına kadar var olduğu ihbar edilen bu yasa dışılıkla bu kadar açık bir şekilde bağlantılı olan hapsetme, bu kadar kısa bir zaman içinde nasıl yasal cezaların en genel biçimlerinden biri haline gelebilmiştir. En sık olarak görülen açıklama, klasik çağda cezalandırmaya yönelik hapsetmeye ilişkin bazı modellerin olmuş olmasıdır. Bunların en yenileri İngiltere ve özellikle de Amerika'dan geldiği için daha da büyük olan prestijleri, gibi hukuk kuralları ile hipishanenin despotik işleyişinin çifte engellerin aşılmasına olanak vermişlerdir. Bunlar, istihatçılar tarafından düşürmüş olan cezalandırma harikalarını çabucak süpürmüşler ve hapsetmenin ciddi gerçeğini dayatmışlardır. Bu modellerin öneminin büyük olduğundan kuşku duymaya gerek yoktur. Fakat bunlar çözüm götürmeden önce sorun çıkartmaktadırlar, varlıklarına ve yaygınlaşmalarına ilişkin sorunlar. Nasıl da ve özellikle de nasıl bu kadar genel bir kabul görebilmişlerdir? Çünkü bunların ceza ıslahatını genel ilkeleriyle belli noktalarda uyuştuklarını, birçok noktada tamamen heterojen olduklarını ve hatta bazen de uyuşmaz nitelikte olduklarını göstermek kolaydır. Bu modellerin en eskisi bütün diğerlerine az çok ilham vermiş sayılını, 1596'da açılan Amsterdam Raspurisi'dir. Bakınız Thorsten Sell'in Pioneering in Penology, 1944. Bu kitapta Amsterdam, Raspuis ve Stephenhuys'i tüketici bir şekilde incelenmektedirler. 18. yüzyılda sıklıkla zikredilen başka bir model bir kenara bırakılabilir. Bu Reflections sur le prisons des ordres religieux, yeni yayın 1845 adlı eserinde Mabillon tarafından önerilindir. Bu metin 19. yüzyılda Katoliklerin Protestanların intentever hareketi içinde ve bazı yönetim kademelerinde sahip oldukları yeri ele geçirmeye uğraştıkları sırada unutulmuşluktan kurtulmuşa benzemektedir. Pek tanınmadan ve etkisiz kalmışa benzeyen Mabillon'un metni. Amerikan hapishane sisteminin ilk düşüncesinin ona Cenevri veya Pensilvanya'dan kaynaklanan bir köken atfetmek için ne denilmiş olursa olsun tamamen manastır tipinde ve Fransız kökenli bir düşünce olduğunu göstermektedir. Le Fouche Burası ilki olarak dilencilere ve genç suçlulara yönelik işleyişi üç büyük ilkeye boyun eğmekteydi. Cezanın süresi en azından bazı sınırlar içinde bizzat yönetim tarafından ve mahpusun hal ve gidişine göre belirlenebilmekteydi. Zaten idarenin bu serbestliği mahkeme kararında da öngörülebilmekteydi. Bir tutuklu 1597'de 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eğer hal ve gidişi memniyet verici olursa bu süre 8 yıla indirilebilecekti. Burada çalışma zorunluydu. Ortaklışı olarak yapılıyordu. Zaten tek kişilik hücre yalnızca ek ceza amacıyla kullanılmaktaydı. Mahkumlar 4 ila 12 kişilik hücrelerde bir yatakta ikili veya üçlü olarak yatıyorlardı ve mahpuslar yaptıkları iş için bir ücret alıyorlardı. Son olarak da katı bir zaman kullanımı, bir yasak ve zorunluluk sistemi, sürekli bir gözetim, teşvikler, ruhani metin okumaları vardı koskoca bir iyiye çekme ve kötülükten uzaklaştırma araçları oyunu mahkumu gece gündüz çevrelemekteydi. Amsterdam'daki rast temel bir şehri olarak ele almak mümkündür. Tarihsel olarak 16. yüzyılın karakteristiği olan, bireylerin sürekli bir alıştırmayla pedagogik ve manevi dönüşümlerine ilişkin teoriyle, 18. yüzyılın ikinci yarısında hayal edilen hapsetme teknikleri arasında, bağ meydana gelmektedir. Ve o tarihlerde kurulan 3 kuruma her birinin kendine özgü bir yönde geliştireceği temel ilkeler sağlamıştır. Gant Güçevi cezaevi çalışmasının özellikle ekonomik ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlemiştir. İleri sürülen neden aylaklığın suçların çoğunun genel nedeni olmasıdır. alos yargı bölgesindeki mahkumlar üzerinde 1749'da yapılan bir anket herhalde ilklerinden biri suç işleyenlerin zanaatkar veya çiftçi olmadıklarını göstermektedir. İşçiler yalnızca kendilerini besleyen işlerini düşünmektedirler. Suç işleyenler ankete göre kendilerini dilenciliğe adamış tembellerdir. Vilan 14 Memoir sur le Moyens de corriger les Matafures 1773 sayfa 64 Gandu Güç Evi'nin kurulmasına bağlı olan bu muhtıra 1841'e kadar basılmadan kalmıştır. Sürgün cezalarının sıklığı suç ile serserlik arasındaki ilişkileri daha da vurgulamaktaydı. Fulandre Meclisi 1771'de dilencilere verilen sürgün cezalarının meclislerin kendi bölgelerinde zararlı gördükleri uyrukları birbirlerine karşılıklı olarak göndermelerinden ötürü sonuçsuz kaldıklarını fark etmekteydi. Bundan çıkan sonuca göre böylece bir yerden başka bir yere kovulan dilenci sonunda kendini astıracaktır. Oysa eğer çalışmaya alıştırılsaydı bu kötü yola düşmezdi. Les stuvant annale de la société d'historia de Gantt. İçinde Cilt 3, 1898, sayfa 228, bakınız Levhano 15. Buradan hareketle çalışmaya yan gözle bakanlar için bir cins çalışma, evrensel pedagogisi sağlayacak olan bir kurum fikri ortaya çıkmıştır. 4 avantaj, devlet için masraflı olan suçlu takiplerinin sayısını azaltmak, bu sayede Flandre'de 100 bin liradan fazla tasarruf edilecektir. Koruları serseriler tarafından tahrip edilen mülk sahiplerini artık vergi iadesi yapmak zorunda kalmamak, rekabet yoluyla emek gücünü azaltmaya katkıda bulunmak üzere çok sayıda yeni işçi yetiştirmek, son olarak da fakirlerin gerekli yardımlardan bunlarla paylaşmadan yararlanmalarını sağlamak. Vilan 14 ibit sayfa 68 Bu çok yararlı pedagoji tembel e, özne de çalışma zevkini yeniden uyandırarak, onu zorla çalışmanın tembellikten daha avantajlı olduğu bir çıkar sistemin içine sokarak, onun çevresinde yaşamak isteyen, çalışmak zorundadır atasözünün açıkça ortaya çıkartacağı küçültülmüş, basitleştirilmiş ve baskıcı küçük bir toplum oluşturacaktır. Çalışma zorunluluğu ama aynı zamanda mahkumun hapislik esnasındaki ve sonrasındaki kaderini düzeltmesine olanak verecek ücret. Geçim olanaklarını hiçbir şekilde bulamayan kişi bunları mutlak çalışmayla sağlama arzusuna yönelmelidir. Bu olanaklar onu polis ve disipline sağlamaktadır. Bir bakıma çalışmaya yönelmeye zorlanmaktadır. Sonra kazanççısı onu tahrik etmektedir. Adetleri ıslah edilen, çalışmaya alışan, çıktığı zaman kullanacağı bazı birikimlerle birlikte kaygısız bir şekilde beslenen mahkum bir meslek öğrenmiştir. Bu meslek ona geçimliğini tehlikesizce sağlamaktadır. İBİT Sayfa 107 Aşırı kısalıktaki cezaların uygulanmasını, bu tekniklerin ve çalışma zevkinin edinilmesini engelleyecektir. Veya müebbet cezaların uygulanması, bu da her türlü zanaat öğrenimini gereksiz kılacaktır. Olanağını, dışta barakan homo ekonomikusun yeniden inşa edilmesidir. 6 aylık bir süre suçluları ıslah etmek ve onları çalışma zihniyetle kavuşturmak için çok kısadır. Buna karşılık, müebbet cezalar onları umutsuzluğa düşürmekte, Adetlerin ıslahına ve çalışma zihniyetine kayıtsız kalmaktadırlar ve madem ki hayatlarına son vermeye karar verilmemiştir, öyle neden bu hayat bu kadar çekilmez hale getirilmeye uğraşacaklardır? İBİT sayfa 102-103 Ceza süresi ancak mümkün bir ıslah ve ıslah edilmiş suçluların ekonomik kullanımı ile ilişkili olarak bir anlama sahiptir. 15. ayrımın sonu sayfa 192 Ayrı saniyenin doğuşu Michel Foucault sayfa 192 İngiliz modeli çalışma ilkesine islah etmenin esas koşulu olarak teccise eklemektedir. Bunun şeması, onu önce olumsuz nedenlerle meşrulaştıran Handway tarafından 1775'te verilmiştir. Hapishanedeki üst, üstleri kötü örnekler ve hemen meydana gelen kaçış ve ilerisi için şantaj veya suç ortaklığı olanakları sağlamaktadır. Eğer mahkumların ortaklaşa çalışmalarına izin verilecek olursa hapishane fazlasıyla bir manifaktüre benzeyecektir. Sonra olumlu nedenler. Tecrit, mahkumun oradan hareketi kötü etkilerden kurtularak kendine geri dönebileceği ve bilincinin derinliklerinde iyiliğin sesini duyabileceği müthiş bir şok oluşturmaktadır. Bu durumda tek başına yapılan çalışma bir çıraklık olduğu kadar bir yön değiştirme alıştırması haline de gelecektir. Yalnızca homo economicus'la özgü çıkar oyununu yeniden biçimlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda ahlaki öznenin gereklerini de yeniden biçimlendirecektir. Hristiyan manastırcılığının tekniği olan ve yalnızca Katolik ülkelerde sürmekte olan hücre, bu protestan toplumda hem homo economicus'u hem de dinsel bilinciyi yeniden oluşturmanın aracı haline gelmektedir. Hapishane suç ile hakka ve erdeme geri dönüş arasında iki dünya arasındaki bir mekan. Devlete kaybettiği uyrukları iade edecek olan bireysel dönüşümler için bir bağ oluşturacaktır. Henway bu bireyleri dönüştürmeye yönelik araca islah yeri, reformatory, adını vermektedir. Sheehenway, The Defects of Police, 1775 Howard ve Blackstone'un 1779'da ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının sürgünleri önlediği ve ceza sistemini değiştirmek üzere bir yasa hazırlandığı sırada devreye soktukları işte bu genel ilkelerdir. Ruhun ve tavırların dönüşme amacıyla hapsetme, medeni yasalara girmeye başlamaktadır. Yasanın Blackstone ve Howard tarafından yazılan Dibacesi, bireysel hapsi, korkutucu örnek, yön değiştirme aracı ve bir çıraklık koşulu olma gibi üçlü işlevi içinde tasvir etmektedir. Soyutlanmış bir tutukluluk haline, düzenli bir çalışmaya ve dinsel eğitimin etkisine tabi kılınan bazı suçlular, onları taklit etmeye kalkışanların içine korku salmakla kalmayacaklar, aynı zamanda kendilerini düzeltecekler ve çalışma alışkanlığı edineceklerdir. 1779, Bilinin Dibacesi, Zikr, Julius Le sur Surle Prisons Fransız'dan çeviri 1831 Cilt 1 Sayfa 299 Bunun sonucunda biri erkekler Diğeri kadınlar için olan ve soyutlanmış Mahkumların köleliğe en yakın Ve suçluların cehalete ihmalkarlık ve inatlarına en fazla Uyan işlere koşulacakları iki Hapishane inşa etme kararı alınmıştır Bu işler bir makineyi çalıştırmak üzere Bir tekerleğin içinde yürümek Bir bujurgatı sabitleştirmek Meğmer cilalamak, kenevir dövmek bakam ağacı tahtası rendelemek, paçavra dediklemek, if ve çuval yapmak gibi olanlarıdır. Fehli durumda bir tek Glorchester hapishanesi inşa edilmiştir ve bu da başlangıç yamasına ancak kısmı En tehlikeli suçlar için tam bir tecrüt, diğerleri için gündüz ortaklaşa çalışma, gece ayırma. Son olarak da Philadelphia modeli. Bu kuşkusuz en ünlüsüdür. Çünkü Amerikan sisteminin siyasal yenileşme çabalarına bağlı olarak gözükmekteydi ve aynı zamanda diğerleri gibi hemen başarısızlığa uğramadı ve terk edilmedi. 1830'lu yılların cezaevi ıslahatı konusundaki büyük tartışmalarına kadar sürekli olarak yeniden ele alındı ve dönüştürüldü. 1790'da Quaker çevrelerinin doğrudan etkileri altında açılan Walnut Street hapishanesi birçok noktada Gund ve Gloucester hapishaneleri modelini tekrarlamaktaydı. Quaker'lar Amsterdam Rapsuiz ve Spinhuiz'i kesinlikle biliyorlardı. Bakınız T. Selin, Op, Cit. sayfa 109-110. Walnut Street hapishanesi her halükarda 1737'de açılan Almhausen ve Quaker'ların İngiliz yönetimine rağmen yerleşmek istedikleri yasaların devamında yer almaktaydı. Atölyelerde zorunlu çalışma mahkumların sürekli meşgul edilmeleri, hapishanenin bu ile finanse edilmesi ama aynı zamanda... Katı ekonomi dünyasına maddi ve manevi açıdan yeniden katılmalarını sağlamak üzere mahkumlara bireysel ücret ödenmesi, demek ki mahkumlar hapishane masraflarını onlara karşılatmak, onları eylemsiz bırakmamak ve hapisliklerini biteceği zaman onları hiçbir kaynakları olmadan bırakmamak için sürekli olarak üretken işlerde istihdam edilmektedirler. G. de la Rochefoucault Yancourt de Prisons de Philadelphia 1796 sayfa 9 Böylece hayat mutlak katılıkta olan, kesintisiz bir gözetim altında tutulan, bir zaman kullanımına göre çerçevelenmiştir. Günün her anı bir şeye tahsis edilmekte, belli bir faaliyet tarzını hükme bağlamakta ve kendi zorunluluklarını, kendi yasalarını getirmektedir. Bütün mahkumlar gün ağrırken kalkarlar, yataklarını yapıp demizlenip yıkandıktan ve diğer ihtiyaçlarıyla uğraştıktan sonra genel olarak gün doğumuyla işlerine başlarlar. Bu andan itibaren hiçbiri atölyeler ve işlerini Ayrılmış yerler dışında salonlara ve diğer yerlere gidemez. Gün batımında onları işlerini bırakmaları için uyaran bir çam çalınır. Yataklarını yapmaları için onlara yarım saat tanınır. Bundan sonra yüksek sesle konuşmalarına ve en ufak bir gürültü yapmalarına bile izin verilmez. J. Turnbull, Visit a La prisons de Philadelphia Fransızca'dan çevre 1797 sayfa 15-16. Gloucester'da olduğu gibi tek başına hücreye konulma herkesi kapsamamaktadır. Bu eskiden ölümle burun buruna gelmiş olan bir hapishanenin içinde özel bir cezayı hak eden bazı mahkumlara uygulanmaktadır. Orada işsiz güçsüz vaktini geçirmesi için hiçbir şey olmadan çıkartılacağı anın beklentisi ve belirsizliği içindeki mahpus tüm suçluların zihninde mevcut olan düşüncelere boğulmuş olarak uzun endişeli saatler geçirmektedir. Caleb Lums, Naked Teethers, Cradle of Penitentiary içinde, 1955, sayfa 49. Nihayet hapis süresi, ganda olduğu gibi, mahkumun hal ve gidişine göre değişebilmektedir. Hapishane müfettişleri, dosyayı inceledikten sonra, yetkililerden iyi hal ve tavrı olan mahkumların affını sağlamaktadırlar. Ve bu, 1820'li yıllara kadar bir güçlük çıkmadan olmuştur. Van Street, bunun dışında kendine özgü veya en azından diğer modellerde potansiyel olarak mevcut olanlarını geliştiren bazı çizgilere sahiptir. Önce cezanın halka duyurulmaması ilkesi, mahkumiyet ve bunu belirleyen unsurlar herkes tarafından bilinmek zorundaysa da buna karşılık cezanın infazı gizlilik içinde yapılmalıdır. Halk ne tanık ne de cezanın güvencesi olarak müdahale etmelidir. Mahkumun cezasının duvarların arasında çektiğine dair kesin bilgi bir örnek oluşturmaya yetmelidir. 1786 yasasının bazı mahkumları kentlerde veya yollarda çalışma cezasına çarptırarak yol açtığı şu sokak manzaralarına artık yer yoktur. Bu yasanın harekete geçirildiği düzensizlikler hakkında. Bakınız, Bir Rush, An Inquiry into the Effects of Public Punishments, 1787, Sayfa 59 9, Le Robbers, Vau, wow", Notices, 45. Amsterdam, Rast ilham vermiş olan, J.L. Siegel'in raporunda cezaların kamuya ilan edilmeyeceğinin, mahkumların hapishaneye gece götürülmelerinin, gardiyanların mahkumların kimliklerini açıklayamayacaklarına yemin etmelerini ve hiçbir ziyarete izin verilmemesinin öngörüldüğünü kaydetmek gerekir. T.S.L.'in Op.Cilt sayfa 27-28 Ceza ve sağlamak zorunda olduğu ıslah mahkum ile onu gözetim altında tutanlar arasında cereyan eden bir süreçtir. Bu süreç bireyin tümüyle dönüşmesini dayatmaktadır. Yapmak zorunda olduğu gündelik çalışmayla bedeninin ve alışkanlıklarının ona yönelik önlemlerle, zihninin ve iradesinin, Kitab-ı mukaddesler ve diğer pratik din kitapları sağlanmıştır. Kentte ve dış mahallelerde bulunan çeşitli mezheplerden ruhban haftada bir kez ayin yaptırtmakta ve dinsel eğitime yönelik diğer tüm kişilerde mahkumlara her an ulaşabilmektedirler. Wall Street müfettişlerinin ilk raporları. Zikr Teaters, sayfa 53-54. Fakat bu dönüştürme işine girişmek bizzat yönetimi görevidir. Yalnızlık ve kendine yönelmek yeterli değildir. Tamamen dinsel nitelikli teşvikler de yeterli değillerdir. Mahkumun ruhu üzerinde mümkün olduğunca sık çalışılmalıdır. Yönetsel bir aygıt olan hapishane aynı zamanda zihinleri dönüştürecek bir makine olacaktır. Mahkum içeri girdiğinde ona yönetmelik okunmaktadır. Bu arada müfettişler onun bulunduğu yerdeki ahlaki zorunluluklarını güçlendirmeye çalışmaktadırlar. Ona kendilerine karşı işlediği yasa ihlalini, bunun sonucu olarak onu koruyan topluma yönelik olan kötülüğü ve meydana getireceği örnek ve ödeyeceği kefaretle bunu telafi etme zorunluluğunu temsil etmektedirler. Daha sonra ceza süresinin sona ermesinden önce eğer iyi bir tutum içinde olursa bunun kısalacağını vaat ederek veya bunu umut ettirerek onun ödevini sevinçle yapmaya, gerektiği gibi davranmaya yöneltmektedirler. Müfettişler, arada sırada mahkumlarla birbiri ardına sohbet etmeyi, insan ve toplumun üyeleri olarak sahip oldukları ödevlerin arasında bir ödev haline getirmektedirler. J. Turnbull, sayfa 27. Fakat kuşkusuz en önemli nokta, bu tutum denetimi ve dönüşümünü bireylere ilişkin bir bilgi oluşumunun eşlik etmesidir. Aynı anda hem neden hem de sonuç olarak, Walnut Street mahkumla birlikte onun suçunun, bu suçun hangi koşullarda işlendiğine dair bir raporu, sanığın sorgulamasının bir özetini, mahkeme kararının verilmesinden önceki ve sonraki davranışlarını ilişkin bazı notları da almaktadırlar. Eğer yok edilmesi gereken eski alışkanlıklarının hangileri olduğunu belirlenmesi isteniyorsa, bunlar vazgeçilmez unsurlar olmaktadır. Müfettişlerden biri olan Beer Rush bunu Walnut Street'e yapılan bir ziyatten sonra kaydetmektedir. Ahlaki görevler, vaaz, iyi kitapların okunması, elbiselerin ve odaların temizliği, yüksek sesle konuşulmamakta, şarap az, tütün de mümkün olduğunca az, ayıp ve din dışı konuşma az, sürekli çalışma, bahçeyle uğraşılıyor, sonuç iyi. 1200 baş lahana, NK, Teaters, sayfa 50. Ve tüm hapislik dönemi boyunca gözlenecektir. Hal ve girişi, Gün be gün kaydedilecektir ve hapishaneyi her hafta ikişer ikişer ziyaret eden müfettişler, 1795'te atanan kentin ileri gelenlerinden 12 kişi ne olup bittiğini öğrenmek, her mahkumun tutumu hakkında bilgi sahibi olmak ve affedilmesi istenecekleri belirlemek zorundadırlar. Bireylere ilişkin olarak bu sürekli güncelleştirilen bilgi, onların hapishane içinde suçlarından çok gösterdikleri eğilimlerin işlevinde, dağıtılmalarına olanak vermektedir. Hapishaneye kötülük ve zayıflık çeşitlerinin dağıtımına izin veren bir cins gözlemevi haline gelmektedir. Mahpuslar 1797'den itibaren 4 sınıfa ayrılmışlardır. Bunlardan birincisi açıkça hücre cezasına çarptırılmış olanlar içindir. Bir diğer sınıf eski suçlular olarak iyice tanınanlar veya hapishanede oldukları süre içinde dışa vurdukları hal ve hareketlerle ahlak çöküntüsü içinde olanlara, tehlikeli karakteri, kural dışı eğilimleri veya düzensiz hal ve gidişe sahip olarak bilinenlere ayrılmıştır. Bir başkası, karakterleriyle mahkumiyet öncesi ve sonrasındaki koşullarının alışılmış suçlular olmadıklarını düşündürtenler içindir. Son olarak, özel ve bir kesim karakteri henüz anlaşılamamış olanlar ve karakteri bilinip de bir önceki kategoriye girmeyi hak etmeyenler için bir üretim sınıfı bulunmaktadır. Minutes of the Board 16 Haziran 1797 Zekr Tithers sayfa 39 Bireye yönelik bir bilgi bütünü işlenen suçu pek hale almadan, hiç değilse soyutlanmış haliyle ama bir bireyin taşıdığı ve gündelik tavırlar içinde dışa vurulan tehlikeli potansiyelini önemseyen bir şekilde örgütlenmektedir. Hapishane bu noktada bir bilgi aracı olarak işlemektedir. Fleman, İngiliz ve Amerikan modellerinin sundukları bu aygıtla bu ıslah yerleriyle ıslahçılar tarafından düşünülen bütün cezalar arasında benzerlikler ve farklılıklar bulunabilir. Yaklaşma noktaları ilk önce cezanı zamansal olarak tersine dönüşü. İslah yerleri de kendilerine ödev olarak bir suçu silme değil de yeniden işlenmesini, önleme işlevini yüklemektedirler. Bunlar geleceğe yönlülük olan ve kötülüğün tekrarını engellemek için alınan önlemlerdir. Cezaların amacı belirlenmesi işinin yüce varlığa bırakılması gereken suçun kefaeti değil de aynı cinsten suçların tekrarını önlemektir. W. Blackstone, Commentaire sur la code criminel, Dallin Terre, Fra, 1776 sayfa 19 Ve Buxton, Montesquieu ve Beccaria'nın ilkelerinin Pensilvanya'da şimdi aksiyon gücüne sahip olacaklarının cezanın tek amacının suçu önlemek olduğunu iddia etmekteydi. W. Bradford, An Inquiry How Far The Punishment Of Death Is Necessary In Pennsylvania 1793 sayfa 3 Demek ki bir suçu silmek için değil de bir suçluyu gerçek veya potansiyel dönüştürmek için ceza verilmektedir. Ceza kendiyle birlikte belli bir ıslah tekniği taşımalıdır. Rush burada da şunu söylediğinde ıslahatçılara çok yakındır. Ama kullandığı benzetme herhalde böyle değildir. İşi kolaylaştıran makineler icat edildi. İnsanlığın kötülüğe en eğilimli parçasının erdeme ve mutluluğa geri götürmek ve dünyadaki kötülüğün bir bölümünü yok etmek için en hızlı ve en etkin yöntemleri icat edecek kişiyi, bu makineleri icat edenlerden ne kadar da daha fazla akışlamak gerekecektir. de An Inquiry into the Effects of Public Punishments 1787 sayfa 14. Bu dönüştürme algısı fikri daha Henday'ın bir reformatory kurma projesinde yer almaktadır. Hastane ve suçlu fikirleri uyuşur nitelikte değillerdir. Fakat hapishaneyi diğerleri gibi bir güne okulu olma yerine gerçek ve etkin bir yeniden biçimlendirme yeri Reformatory haline getirmeye uğraşalım. Nihayet Anglo-Sakson modelleri tıpkı yasa koruyucuların ve teorisyenlerin taslakları gibi cezayı kesişselleştirmek için usuller getirmektedirler. Ceza süresi cinsi, yoğunluğu, cereyan tarzı itibariyle bireysel karakteri ve kendinde diğerlerine yönelik tehlike olarak taşıdığı şeye karşı uyarlanmalıdır. Ceza sistemi, bireysel çeşitliliklere açık olmalıdır. Genel şemalara itibariyle az çok Amsterdam-Rabba üyesinden türemiş olan modeller, ıslahatçıların önerdikleriyle çelişki halinde değillerdi. Hatta ilk bakışta bunların somut kurumlar düzeyinde bir gelişmeden veya taslaktan ibadet oldukları bile düşünülebilirdi. Fakat bu bireyselleştirici ıslahatın tekniklerini tanımlamak söz konusu olduğunda, Farklılık göze batır hale gelmektedir. Farklılığın ortaya çıktığı nokta, bireye ulaşma usulü, cezalandırıcı iktidarın onu nasıl ele aldığı, bu dönüşümü sağlamak için devreye soktuğu araçlardır. Bu fark, teorik temelde değil de ceza teknolojisinde ortaya çıkmaktadır. Hukuk sisteminin içine dahil olma tarzında değil de bedenle ve ruhla kurduğu bağlantıda ortaya çıkmaktadır. İslahatçıların yöntemini ele alalım. Cezanın yöneldiği nokta, bireyi yakaladığı nokta nedir? Temsiller, kendi çıkarlarının temsili, avantajlarının, dezavantajlarının, zevkinin, zevksizliğinin temsili ve cezanın bedeni ele geçirmesi, ona azap çektirmeden hiç de aşağı kalmayan teknikler uygulanması oluyorsa, bu onun bir temsil nesnesi olması ölçüsünde olmaktadır mahkum için ve seyirciler için. Temsiller üzerinde hangi aletle etki edilmektedir? Başka temsiller veya daha doğrusu fikir çiftleri oluşturarak. Suç ceza, suçun düşünülen avantajı, cezaların algılanan dezavantajı. Bu eşleştirmeler ancak ilan etme usulü içinde işleyebilirler. Onları herkesin gözü önünde kuran veya güçlendiren cezalandırma sahneleri, onları dolaştıran ve işaretler oyununu her an güçlendiren söyleyebilir. Suçlunun cezalandırma içindeki rolü, işaret illinin hakiki mevcudiyetini yasanın ve cezaların karşısında yeniden devreye sokmaktadır. Yani yasanın terimlerine göre ihlali sarsılmaz bir şekilde ortak edilmesi gereken şu cezanın. Bu işaret edileni bol miktarda ve aşikar bir şekilde üretmek, bu sayede yasanın işaret edici sistemini canlandırmak, suç fikrini bir ceza işareti olarak işletmek, işte kötülük yapan kişi ödemelerini bu parayla yapmaktadır. Demek ki bireysel ıslah, bireyin hukuk öznesi olarak yeniden nitelendirilmesi sürecini, işaretler sistemini güçlendirilmesi ve dolaşma soktukları temsiller aracılığıyla sağlamalıdır. İslah edici cezalandırma aygıtı tamamen başka bir şekilde iş görmektedir. Cezanın uygulanma noktası temsil değil, bedendir, zamandır, gündelik hareketler ve faaliyetlerdir. Aynı zamanda ruhtur ama burasının alışkanlıkların oturdukları yer olması ölçüsünde, beden ve ruh tavırların ilkeleri olarak şimdi cezalandırıcı müdahaleye önerilen unsuru meydana getirmektedirler. Bu müdahale bir temsil sanatından çok, Bireyin bilinçli bir manipülasyonuna dayanmak zorundadır. Her suç fizik ve manevi etkiyle tedavi edilebilir. Demek ki cezaları belirlemek için sinir de meydana gelen duyular ve sempatilerin ilkesini bilmek gerekmektedir. B. Ruş Sayfa 13 Kullanılan aletlere gelince bunlar artık güçlendirilen ve dolaştırılan temsil oyunları değil de baskı biçimleri uygulanan ve tekrarlanan zorlama şemalarıdır. İşaretler değil, Alıştırmalar, saatler, zaman kullanımı, zorunlu hareketler, kurala bağlı faaliyetler, tek başına derin düşüncelere dalmalar, ortaklaşa çalışma, sessizlik, işe özen, saygı gösterme, iyi alışkanlıklar. Ve bu ıslah tekniğinde son olarak yeniden oluşturmak istenilen şey toplumsal antlaşmanın genel ilgi alanının içine alınmış olan hukuk öznesinden çok boyun eğen özne alışkanlıklara, kurallara, emirlere etrafında ve üzerinde inşa edilen ve kendinde otomatik olarak işlemesine izin vermek zorunda olduğu bir otoriteye tabi kılınmış olan bireydi. Böylece yasa ihlaline tepki göstermenin birbirinden iyice farklı iki biçimi söz konusudur. Toplumsal antlaşmanın hukuk öznesini yeniden oluşturmak veya herhangi bir iktidarın hem genel hem de kılıkır kerem biçimine tabi kılınmış bir itaat öznesi oluşturmak. Eğer baskıcı cezalandırma kendiyle birlikte bazı Başat sonuçlar taşımasaydı bütün bunlar belki de oldukça spekülatif bir farklılaşmadan öteye gitmeyeceklerdi. Çünkü sonuç olarak her iki da boyun eğmiş bireyler oluşturmak söz konusudur. Hal ve gidişin zamanın tam kullanımı yoluyla terbiye edilmesi, alışkanlık kazandırılması, bedeni yönelik zorlamalar, cezalandırılan ile cezalandıran arasında çok özel bir ilişki olmasını gerektirmektedir. Bu ilişki seyir boyutunu yalnızca gereksiz kılmakla kalmamakta ayrıca onu dışlamaktadır da. Ruş'un seyre sunulan cezalara özellikle de Dufrich ve tarafından düşünmüş olanlarına yönelttiği eleştiriler. Bakınız sayfa 59. Cezalandırma ajanı herhangi bir başka birinin bozamayacağı tam bir iktidarı icra etmelidir. İslah edilecek birey kendi üzerinde icra edilen iktidar tarafından tamamen sarmalanmış olmalıdır. Ve böylece bu cezalandırma tekniğinin hiç de ise Nispi bir özelliği olmalıdır. Kendi ölçülerini kendi saplamalı, kendi sonuçlarına kendi karar vermelidir. Suçluğu ilan eden ve cezalandırmanın genel sınırlarını saptayan adli iktidar karşısında süreksizlik veya her halükarda özgürlük. Öte yandan bu iki sonuç, cezalandırma etkisinin icra edilmesinde gizlilik ve özellik. Kendine iki amaç koyan bir ceza teorisi ve siyaseti açısından çok aşırıdır. Tüm yurttaşları toplumsal düşmanın cezalandırmasına ortak etmek, cezalandırma iktidarının icra edilmesinin bu cezayı kamusal olarak sınırlandıran yasalara tamamen uygun ve şeffaf kılmak, gizli ve yasama tarafından hükme bağlanmış cezalar, denetimden kaçan kıssaslar ve araçlarla iş gören bir cezalandırma iktidarı. İşte bunlarla ıslahatın bütün stratejisi tehlikeye girmiş olmaktadır. Mahkemenin kararını vermesinden sonra eski sistemde uygulananına benzeyen bir iktidar oluşmaktadır. Cezaları uygulayan iktidar, eskiden bu cezalara karar veren iktidar kadar keyfi, onun kadar politik olma eteceğini taşımaktadır. Sonuç olarak farklılık şudur. Ceza evimi mi yoksa baskı kurumu mu? Bir yanda tüm toplumsal mekana dağıtılmış her yerde sahne, seyir, işaret, söylev olarak mevcut, açık bir kitap gibi okunabilir, yurttaşların zihninin sürekli bir yeniden şifrelenmesiyle iş gören, suçun bastırılmasını suç fikrine konulan engellerle sağlayan, Servan'ın dediği gibi beynin yumuşak lifleri üzerinde görülmez ve yararsız bir şekilde etki eden bir ceza iktidarının işleyişi. Toplumsal şebekenin tümü boyunca koşturarak her noktası üzerinde etki ederek ve sonunda bazılarının bazıları üzerindeki iktidar olarak değil de tümün herkes üzerindeki dolayısız tepkisi olarak algılanacak bir cezalandırma iktidarı. Öte yanda ise cezalandırma iktidarının hepsi bir arada olan bir işleyişi. Suçlunun zamanına ve bedenine titiz bir el koyma. Onun hareketlerinin, davranışlarının bir otorite ve bilgi sistemi aracılığıyla kuşatılması. Suçluları bireysel olarak düzeltmek üzere onlara uygulanan, üzerinde düşünülmüş, taşınılmış bir ortopedi. Kendini toplumsal müyeden olduğu kadar, asıl adli iktidardan da soyutlayan bir iktidarın kendini özerk olarak yönetmesi. Hapishanenin ortaya çıkışının içinde yüklenilen şey, cezalandırma iktidarının, kurumsallaştırılması veya daha da kesin olarak cezalandırma iktidarı 18. yüzyılın sonunda kendine yüklediği stratejik amaç olan halkın yasa dışılıklarının azaltılması ile birlikte ceza kentinde genel bir toplumsal işlevin altında gizlenerek mi yoksa ıslah yerinin kapalı alanı içinde baskıcı bir kurumun içine kapanarak mı daha iyi sağlanabilir. Her halükarda 18. yüzyılın sonunda üç cins cezalandırma iktidarı örgütleme tarzı karşısında olunduğu söylenebilir. Bunlardan birincisi, hala işlemekte ve eski monarşik hukuktan destek almakta olanıdır. Diğer ikisi, toplumun tümüne ait olması gereken bir cezalandırma hakkının önleyici, yararcı, ıslah edici kavramışına atıfta bulunmaktadır. Ama bunlar, resmettikleri olanaklar düzeyinde birbirlerinden çok farklıdırlar. Fazlasıyla şemalaştırarak cezalandırmanın monarşi hukukta bir hükümdarlık töreni olduğu söylenebilir. Mahkumun bedeni üzerinde uygulanan ayinsel damgaları kullanmakta ve seyircilerin gözleri önünde süreksiz, kuralsız olduğu kadar yoğun olan bir dehşet etkisini seferber etmekte ve hükümdarı ve fizik mevcudiyetini kendi yasalarının üzerinde sunmaktadır. İslahatçı hukukçuların projelerinde cezalandırma bireyleri hukuk özneleri olarak yeniden nitelmeye yönelik bir süreçtir. Damgalar değil, işaretler ceza sahnesinin en hızlı bir şekilde dolaşımını ve mümkün ve en yaygın kabulünü sağlaması gereken şifrelenmiş temsil bütünleri kullanmaktadır. Son olarak da yorulmakta olan hapishane kurumu taslağında cezalandırma bireylerin bastırılmasına ilişkin bir tekniktir. Bedenin işaretlerin değil terbiye edilmesi usullerini alışkanlıklar ve tavırlar biçimde bıraktığı izlerle devreye sokmaktadır. Ve ceza yönetimi konusunda kendine özgü bir iktidarın kurulmasını gerektirmektedir. Hükümdar ve gücü toplumsal bünye yönetim aygıtı. Damga, işaret, iz, tören, temsil, uygulama. Yenilen düşman, yeniden itelenmekte olan hukuk öznesi, dolaysız bir ıslaha tabi kılınan birey. Azap çektirilen beden, tasarımları elden geçilen ruh, terbiye edilen beden. Burada, 18. yüzyılın sonunda birbirleriyle çarpışan, 3 düzenlemeyi belirleyen 3 unsur dizisi bulunmaktadır. Bunları ne hukuk teorilerine indirgemek, kesişmelerine rağmen, ne onları araçlarla veya kurumlarla özdeşleştirmek, bunlardan destek almalarına rağmen mümkündür. Bunlar cezalandırma iktidarının onlara göre icra edildiği tarzlardır. Üç iktidar teknolojisi. Bu durumda sorun şudur. Nasıl oldu da üçüncüsü sonunda kendini dayattı? Cezalandırma iktidarının bedeni, baskıcı, yalnızlığa dayalı, gizli modeli, temsili, sahneye dayalı, işaret eden, halka açık, ortaklaşım modelin yerine nasıl geçti? Neden cezanın fizik uygulanışı, ve bu azap çektirme biçiminde değildir. Onun kurumsal desteği olan hapishane ile birlikte ceza işaretlerinin, toplumsal oyununun ve onları doğuşma sokan geveze bayramı yerine geçti. 16. ayrımın sonu sayfa 204 7. Hapishanenin doğuşu Michel Foucault sayfa 207 3. Disiplin 1. ayrım itaatkar Bedenler işte gene 17. yüzyılın başında tasvir edildiği haliyle ideal asker görüntüsü. Asker her şeyden önce uzaktan tanınan biridir. İşaretler taşımaktadır. Gücünün ve cesaretinin doğal işaretleri, aynı zamanda iftihar duygusunun belirtileri, bedeni gücünün ve yavuzluğunun armasıdır ve silah mesleğini yavaş yavaş öğrenmesi gerektiği, Esas olarak çarpışarak doğruysa da yürüyüş gibi manevralar, başı dik tutmak gibi tavırlar büyük bölümleri itibariyle bedensel bir onur retroinin içinde yer almaktadırlar. Bu mesleğe en uygun olanları tanımak için gereken işaretler canlı ve uyanık kişiler, dik baş, içeri çekilen karın, geniş omuzlar, uzun kollar, güçlü parmaklar, küçük göbek, geniş kalçalar, ince uzun bacaklar ve kuru ayaklardır. Böylece böylesine ölçüleri olan bir insan, olan bir insan ancak çevik ve güçlü olabilir. Mızrakçı olan asker, yürüyüş esnasında mümkün olduğunca zarif ve vakar içinde uygun adımı tutturmalıdır. Çünkü mızrak şerefli bir silahtır ve vakur ve cüretli bir hareketle taşınmayı hak etmelidir. Lede Montgomery La Milis Franchise 1636 yayını sayfa 6 ve 7 18. yüzyılın ikinci yarısı asker kendini imal eden bir şey haline gelmiştir. Şekli olmayan bir hamurdan, becerisi olmayan bir bedenden ihtiyaç duyulan bir makine yapılmıştır. Duruşlar yavaş yavaş dikleştirilmiş, hesaplı kitaplı bir zorlama, bedenin her bir parçasına dolaşarak ona egemen olmuş bütüne boyun eğdirmiş, onu sürekli olarak kullanıma hazır hale getirmiştir ve kendini alışkanlıklarının otomatikleştirilmesi için de sessizce sürdürmektedir. Kısacası köylüyü avlayarak ona asker havası verilmiştir. 20 Mart 1764 Kararnamesi Askeri alınanlar başı dik ve yukarıda tutmaya, sırtı bükmeden dik durmaya, karnı içeri çekmeye, göğsü dışarı çıkartmaya ve sırtı içeri çekmeye alıştırılmaktadırlar. Ve bunları alışkanlık haline getirmeleri için bir duvara topuklar, baldırlar, omuzlar ve bel buraya değecek şekilde dayanarak onları bu konuma getirmektedirler. Böylece ellerin tersi kolları dışarı döndürmekle, ama bedenden uzaklaştırmamaktadırlar. Onlara aynı şekilde gözlerini asla yere dikmemeleri, tersine önlerinden geçtiklerinin yüzüne cesaretle bakmaları, emir beklerken kafa el ve ayaklarını kıpırdatmadan hareketsiz kalmaları, nihayet diz ve baldırları gergin, ayak burnu aşağıda ve dışarı doğru kararlı adımlarla yürmeleri öğretilmektedir. İbit Klasik dönem boyunca bedenin iktidarın nesnesi ve hedefi olarak bir keşfedilişi söz konusudur. O tarihlerde bedene manipüle edilen, biçimlendirilen, terbiye edilen, itaat eden, cevap veren, becerikli hale gelen veya güçleri artan bedene yöneltilen bu büyük dikkatin işaretleri kolaylıkla bulunabilecektir. Makine insanın büyük kitabı, Eş anlı olarak iki sicili birden kaydedilmiştir. İlk sahifelerini Descartes'in yazdığı ve hekimlerin, filozofların devam ettirdikleri anatomik, metafizik sicil, koskoca bir askeri okula ve hastaneye ilişkin yönetmelikler ve bedenin işlemlerini denetlemeye ve düzenlemeye yönelik ampirik ve bilinçli usuller, bütünü tarafından oluşturulan teknik, siyasal sicil. Bu iki sicil birbirinden iyice farklıdır. Çünkü birincisinde işleyiş ve açıklama söz konusuyken ikincisinde ise itaat ve kullanım söz konusuydu. Anlaşılabilir beden, yararlı beden. La Mettrie'nin makine insanı aynı anda hem ruhun maddeci bir indirgenişi hem de genel bir terbiye etme teorisidir. Bunların merkezinde çözümlenebilir bedene, yorulabilir bedene ekleyen itaatkarlık kavramı hüküm sürmektedir. Tabih kılınabilen, kullanılabilen ve geliştirilebilen bir beden, itaatkar bir bedendir. Ünlü otomatlar da kendi cephelerinden yalnızca organizmayı aydınlatmanın bir biçimi değillerdi. Bunlar aynı zamanda siyasal taş bebekler, iktidarın küçültülmüş modelleriydiler. Küçük makinelerin iyi yetiştirilmiş ve uzun eğitimden geçmiş alayların kralı, 2. Friedrich'in saplantısı. 18. yüzyılın çok fazla ilgi gösterdiği bu itaatkarlık şemalarında bu kadar yeni olan neydi? Beden bu kadar zorlayıcı ve baskıcı kuşatmaların kesinlikle ilk kez nesnesi olmuyordu. Beden her toplumda ona zorlamalar, yasaklar veya zorunluluklar da yatan çok sıkı iktidarların içine alınmıştı. Ancak bu tekniklerde birçok şey yenidir. Önce denetim ölçeyi. Artık bedeni çözülmez bir birim olarak, kabaca, kitli olarak ele almak değil de, onu ayrıntıda işlemek, onun üzerine ince bir baskı uygulamak, bizzat mekanik düzeyindeki hareketler, jestler, tavırlar, hızlılık, zapt etmeleri sağlamak söz konusudur. Faal bedenin üzerinde sonsuza kadar bölünebilen bir iktidar, daha sonra denetim nesnesi artık hal ve gidişin veya bedenin işaret eden unsurları değil de, Hareketlerin ekonomisi, etkinliği, bunların iş örgütlenmesi söz konusudur. Zorlama işaretlerden çok güçlere yönelmiştir. Gerçekten önemi olan yegane tören, uygulamanın ki olmaktadır. Son olarak da Tars, bu kesintisiz, sabit faaliyetin sonucundan çok sürecini gözeten bir baskı gerektirmekte, mekanı hareketleri çok yakından çerçeveleyen bir şifrelemeye göre uygulanmaktadır. Bedeni işlemlerinin özenli denetimde izin veren, onun güçlerinin sürekli olarak tabi kılınmasını sağlayan ve onlara bir ihtiyatkarlık yarar oranına dayatan bu yöntemlere disiplinler adı verilebilir. Disipline yönelik çok sayıda usul uzun zamandan beri zaten vardır. Manastırlarda, orduda, aynı zamanda atölyelerde de. Fakat disiplinler... 17. ve 18. yüzyıl esasında genel egemenlik kurma formülleri haline gelmişlerdir. Bunlar, kölecilikten farklıdırlar. Çünkü bedenin sahiplenildiği bir ilişkiye dayanmamaktadırlar. Hatta, bu masraflı ve şiddetli yöntemden vazgeçerek, en azından, onunki kadar büyük yararlı sonuçları elde etmek, disiplinin sağdığı rahatlık olmaktadır. Disiplin sabit, bütüncül, kitlesel olan ama analitik olmayan, sınırsız ve efendinin tekil iradesi, onun, kaprisi biçimde kurulmuş olan, Ev hizmetçiliğinden de farklıdır. Yüksek derecede şifrelenmiş ama uzaktan uzağa bir bağımlılık ilişkisi olan ve bedeni işlemlerden çok emeğin ürünlerine ve tabi olmanın ayinsel işaretlerine yönelik olan eden de farklıdır. Yararlığı artırmaktan çok dünyadan eli etek çekmeyi sağlama işlevine sahip olan ve başkasına itaat etmeye gerektirmeseler bile esas amaçları herkesin kendi bedeni üzerindeki egemenliğini artırmak olan çelekeşlik ve manastır tipi disiplinlerden de farklıdır. Disiplinlerin tarihsel anı yalnızca becerilerin gelişmesini ve bağımlılığın ağırlaştırılmasını değil de aynı zamanda onu aynı mekanizma içinde daha fazla yararlı hale getirdiği ölçüde daha da fazla itaatkar kılan ve tersini bir ilişkiyi oluşturmayı hedefleyen bir insan bedeni sanatının doğduğu andır. Bu andan sonra artık beden üzerinde bir çalışma, onun unsurlarının, hareketlerinin, davranışlarının hesaplı kitaplı bir manipülasyonu olan bir baskılar siyaseti oluşmaktadır. İnsan bedeni, onun derinlerine inen, eklemlerini bozan ve onu yeniden oluşturan bir iktidar mekanizmasının içine girmektedir. Aynı zamanda bir iktidar mekaniği de olan bir siyasal anatomi doğmaktadır. Bu anatomi, başkalarının bedenlerini yalnızca onların istenilen şeyleri yapmaları için değil, Aynı zamanda bir iktidar mekaniği de olan bir siyasal anatomi de omaktadır. Bu anatomi başkalarının bedenlerini yalnızca onların istenilen şeyleri yapmaları için değil, aynı zamanda öyle istenildiği üzere hız ve etkinliğe uygun olarak belirlenen tekniklere göre iş görmeleri için nasıl enik olunabileceğini tanımlamaktadır. Disiplin böylece bağımlı ve idmanlı bedenler itaatkar bedenleri imal etmektedir. Disiplin, bedenin güçlerini artırmakta, faydanın ekonomik terimleriyle ve aynı güçleri azaltmaktadır, itaatin siyasal terimleriyle. Tek kelimeyle bedenin iktidarını çözmektedir, onu bir yandan artırmak istediği bir yatkınlık, bir kapasite haline getirmekte, öte yandan da bunların sonucu olarak ortaya çıkabilecek enerjiyi, gücü tersine döndürmekte ve onu katı bir bağımlılık ilişkisinin içine sokmaktadır. Eğer ekonomik sömürü, emek gücüyle emeğin ürününü birbirinden ayırıyorsa, disipline dayalı baskıda, bedende, artırılmış bir yatkınlık ile büyüyen bir egemenlik arasındaki zorlayıcı bağı kurmaktadır. Bu yeni siyasal anatominin icadını ani bir keşif olarak anlamamak gerekir. Onu çoğu zaman küçük, farklı kökenlere sahip, dağınık bir yerleşme sahip, birbirlerini kesen, tekrarlayan veya taklit eden, birbirlerinden destek alan, birbirlerine yaklaşan ve yavaş yavaş genel bir yöntemin, Ölçekli çizimini resmeden çok sayıda süreç olarak kabul etmek gerekir. Bunları kolejlerde çok erkenden iş başında görmek mümkündür. Daha sonra ilkokullarda devreye girmişler, hastane mekanını yavaş yavaş kuşatmışlar ve birkaç on yıl içinde askeri örgütü yeniden yapılandırmışlardır. Bazen bir noktadan diğerine çok hızlı dolaşmışlar, ordu ile teknik okullar arasında veya kolejlerle liseler arasında. Bazen de bu dolaşım yavaş ve gizli bir şekilde olmuştur. Büyük atölyelerin sinsi bir şekilde... Askerleştirilmeleri her seferinde veya hemen hemen her seferinde kendilerini konjonktürün taleplerine cevap vermek üzere dayatmışlardır. Burada endüstriyel bir yenileşme, şurada bazı salgın hastalıkların artışı, başka bir yerde tüfeğin icadı veya Prusya'nın zaferleri. Bu durum onların toplam olarak açığa çıkartması gereken genel ve esas dönüşümlerin içinde yer almalarını engellememektedir. Burada her birinin kendine özgü unsurları itibariyle farklı disiplin kurumlarının tarihini yapmak söz konusu değildir. Söz konusu olan yalnızca her biri çok kolayca genelleşmiş olan esas tekniklerin bazılarından oluşan bir örnek dizisi üzerinden kıssası almaktır. Bunlar her zaman özenli, çoğu zaman çok küçük tekniklerdir ama her biri de önemlidir. Çünkü bedenin belli bir siyasal ve ayrıntılı kuşatılmasını, yeni bir iktidar mikrofiziğini tanımlamaktadırlar çünkü bunlar 17. yüzyıldan beri sanki toplumsal bünyenin tümünü kapsama eğilimdeymişler gibi giderek daha geniş alanları kapsamlarına almaya ara vermiş değillerdir. Büyük bir yayılma gücüne sahip olan küçük kurnazlıklar, masum görünüşlü ama derinlemesine kuşku uyandırıcı ince ayarlamalar, itiraf edilmeleri mümkün olmayan ekonomilere boyun eğen veya ihtişamı olmayan baskıları izleyen düzenler ama cezalandırma necminin sıçramalı değişimini modern çağın eşliğinde taşıyanlar bunlar olmuşlardır. Sabırsızlıkları uyarmak üzere Barakal Dözsaxs'ı hatırlatalım. Ayrıntılarla uğraşanların sınırlı kimseler sayılmalarına rağmen bana bu kesim önemli olarak gözükmektedir. Çünkü temeli oluşmaktadır ve ilkelerine sahip olmadan herhangi bir yapı kurmak ve herhangi bir yöntem koymak olanaksızdır. Mimari zevkine sahip olmak yetmez. Taş yontmasını da bilmek gerekir. Mareşal Dözsaxs, Mes reveriz Cilt bir, ön söz, sayfa beş. Bu taş unutmaya ilişkin koskoca bir tarih yazılabilir. Ayrıntının ahlaki muhasebe ve siyasal denetiminin içindeki yarara yönelik olarak rasyonelleştirmesinin tarihi. Bunu klasik çağ başlatmamıştır. Onu hızlandırmış, ölçeğini değiştirmiş, ona kesin aletler vermiş ve herhalde ona sonsuz küçüğün hesaplanmasında ve doğal varlıkların en önemsiz niteliklerinin tasvirinden ötürmeden önce bulmuştur. Ayrıntı her halükarda uzun zamandan beri ilahiyatın ve çilekeşliğin bir kategorisi haline gelmiştir bile. Her ayrıntı önemlidir. Çünkü Tanrı'nın gözünde hiçbir azamet bir ayrıntıdan daha büyük değildir. Ama onun iradesi tarafından istenildiği için çok küçük olan bir şey de yoktur. Ayrıntının yüceliğine dair bu büyük geleneğin içini Hristiyan eğitiminin, okul veya askerlik pedagojisinin son olarak da tüm terbiye biçimlerinin bütün titizlikleri kolaylıkla yerleşebileceklerdir. Tıpkı gerçek mümin için olduğu gibi, disiplinli insan için de hiçbir ayrıntı kayıtsız kalınır nitelikte değildir. Ama bunun nedeni, bu ayrıntının içinde saklanan anlamdan çok onu kavramak isteyen iktidarın orada bulduğu ganimettir. Bu küçük şeyleri ve onların ebedi önemlerini yönelik olmak üzere, Jean-Baptiste de la Salle tarafından, Trade, Surly, Obligations, De Freres, Des Echols, Kretiens adlı eserinde terenüm edilen bu övgü karakteristiktir. Gündelik olanın misliği burada miniğin disipliniyle birleşmektedir. Küçük şeyleri ihmal etmek ne kadar tehlikelidir. Benimki gibi büyük eylemlere pek yatkın olmayan bir ruh için, küçük şeylere gösterilecek sadakatin, hissedilmeyen bir gelişmeyle bizi en yüce kutsallığa çıkartabileceği çok teselli edici bir düşüncedir. Çünkü küçük şeyler büyüklerini hazırlarlar. Küçük şeyler denilecektir. Heyhat! Allah'ım biz zayıf ve özürlü yaratıklar. Sizin için büyük olan ne yapabiliriz ki? Küçük şeyler eğer büyükler kendilerini sunarlarsa onları kullanabilecek miyiz? Onların bizim gücümüzün üzerinde olduklarını düşünmeyecek miyiz? Küçük şeyler ya Tanrı onları büyük sayıyor ve öyle kabul etmek istiyorsa? Küçük şeyler böyle mi hissedildiler? Küçük şeyler onlara böyle bakarak bunu reddedersek suçlu mu oluruz? Küçük şeyler ama uzun dönemde büyük azizleri bunlar meydana getirdiler. Evet, küçük şeyler ama büyük nedenler, büyük duygular, büyük coşkular, büyük ateşler ve bunun sonucu olarak büyük liyakatler, büyük hazineler, büyük ödüller. J.B. sal Trade Surly Obligations, Des Ecos, Creations, 1783 yayını, sayfa 238-239. Yönetmeliklerin titizliği, teftişlerin kılı kırk yaran bakışları, hayatın ve bedenin en küçük parçalarının bile denetim altına alınması, kısa bir süre sonra okul, kışla, hastane veya atölye çerçevesinde bu küçüğün ve sonsuzun mistik hesaplanmasına layıkleştirilmiş bir içerik, ekonomik veya teknik bir rasyonellik verecektir ve 18. yüzyılda Jean-Baptiste Le Lestal'ın damgasını taşıyan Leibniz ve Balfon'a hafifçe temas eden, İkinci Frederick'ten geçen pedagoji, tıp, askeri taktik ve iktisada aşan bir ayrıntı tarihi, yüzyılın sonunda artık gökyüzünün, devasa boyutlarının veya gezegen kitlelerin değil de küçük cisimlerin, küçük hareketlerin, küçük eylemlerin ki olan yeni bir Newton olmayı lüşleyen insana, Monga keşfedilecek yalnızca tek bir dünya vardı. Bundan ne anlıyorum? Diğerini hiç düşünmemiş olan diğerini mi? Ben 15 yaşından beri buna inanıyorum. O sıralarda bu konuyla uğraştım ve ve bu anı bende hiçbir zaman bırakmayan sabit bir fikir olarak yaşadı. Bu öteki dünya keşfetmek övünmüş şeylerin en önemlisidir. Onu düşünürken yüreğim parçalanıyor. Edgar Roy sen Hilary bu açıklamayı Bono Part'a atfetmektedir. Nations, Synthetics et Historious Döla Felsefi Natural girişine dair diye cevap veren insan olacaktır. Bu insan onu keşfetmedi. Ama onu örgütlemeye giriştiği ve onun etrafında yönettiği devletin en küçük olayına kadar her şeyini kavramasına olanak verecek bir iktidar düzenini kurmak istediği bilinmektedir. Egemen kılacağı katı disiplinle bu büyük makinenin tamamını kucaklamayı ama gene de en küçük bir ayrıntının bile elinden kaçmasına izin vermemeyi hedeflemekteydi. J.B. Trailhard Motifs to Code Destruction Criminal 1808 sayfa 14 İnsanların denetlenmeleri ve kullanılmaları için ayrıntının titiz bir şekilde gözleme alınması ve aynı anda bu küçük şeylerin siyasal olarak hesaba katılmaları kendileriyle birlikte bir teknikler bütününü koskoca bir usuller ve bilgi, tasvir, reçete ve veri korpusunu taşıyarak klasik dönem boyunca yükselmişlerdir. Ve modern hümanizmanın insanı hiç kuşkusuz bu önemsiz şeylerden doğmuştur. Örnekleri askeri, tıbbi, eclissel ve endüstriyel kurumlardan seçeceğim sömürgecilik, kölecilik, bebek bakımı gibi alanlardan da başka örnekler verilebilirdi. Dağıtımlar sanatı Disiplin önce bir eylemin mekan içinde dağıtılması işine girişmiştir. Bunun için birçok tekniği devreye sokmaktadır. 1- Disiplin bazen çitlemeyi, diğer hepsine nazaran, türdeş olmayan ve kendi üzerine kapalı olan bir alanın özelleştirmesini talep eder. Disipline yönelik monotonluktan kurulmuş olan yer, serserilerin ve sefilerin büyük kapatılmaları olmuştur. Bu kapatılmalardan daha gizli ama daha kurnazca ve daha etkili olanları da olmuştur. Kolejler, monastır modeli kendini buralarda yavaş yavaş dayatmıştır. Yatılılık en sık rastlanılan değilse bile en mükemmel eğitim yöntemi olarak gözükmektedir. Louis Le Grand Lisesi'nde burası cizvitlerin ayrılmalarından sonra örnek bir kolej haline getirildiğinde yatılılık zorunlu hale getirilmiştir. Kareşe P. Lefant, Lenfant et 1960, sayfa 303-313, L.G. Siders, La Pedagogy en France, A.U. 17E, Et, 18E, Cecil, 1965, sayfa 35-41. Kışlalar, orduyu şu serseri kitleyi sabitleştirmek, yağma ve şiddet hareketlerini engellemek, geçen birliklere dayanamayan halkı sakinleştirmek, sivil otoriterlerle çakışmaları önlemek, Askerden kaçmaları durdurmak, harcamaları denetlemek gerekir. 1719 kararnamesi Güney Fransa'da daha önceden düzene sokulmuş olanların benzeri yüzlerce kışlarının yapılmasını hükme bağlamıştır. Burada kapalı tutma katı bir biçimde olacaktır. Her şey on ayak yüksekliğinde olan ve her bir kenardan on ayak uzaklıktaki adı geçen bölümleri çevreleyecek olan bir duvarla çitlenecek ve kapatılacaktır. Ve bu iş birlikleri düzen ve disiplin içinde tutmak için yapılmaktadır. Ve bundan subay sorumludur. Lordonnance Militare Cilt 12 25 Eylül 1719 Kareşe Levhano 5 1745'te yaklaşık 320 kentte kışla vardır ve kışlaların 1775'teki toplam kapasiteleri 200 bin kişi olarak tahmin edilmektedir. Daisy Le Royaume de France 1745 sayfa 201-209 1775 tarihli yazarı bilinmeyen muhtıra Savaş Arşivi 3689 F156, A. Nevereux, Le Logement, Etles, Ustensils, Deskens de Guerre de 1439, 1789, 1924, sayfa 132, 135, Kareşe, Levhano 5 ve 6. Dağınık atölyelerin yanı sıra hem türdeş hem de sınırları belirli olan büyük manufaktür alanları gelişmektedir. Önce bir araya getirilen manufaktürler sonra 18. yüzyılın ikinci yarısında fabrikalar, Çoğu e dökümhaneleri Newril ile Lowry arasında yer alan Medin yarımadasının tümünü kaplamaktadırlar. Wilkinson 1777'de Indret fabrikasını kurmak için Lowry üzerinde kazık çakarak ve toprak doldurarak bir ada meydana getirmiştir. Tufahi Le Creuseau fabrikasını yeniden biçimlendirdiği Carbonier vadisinde inşa etmiş ve hatta fabrikanın içine işçi lojmanları bile koymuştur. Bu bir ölçek değişimidir. Aynı zamanda yeni bir denetim tarzıdır. Fabrika açık bir şekilde manastıra, kaleye, kapalı bir kente benzemektedir. Muhafız kapıları ancak işçiler girerken açacaktır ve çalışmaların başladığını bildiren zil çaldıktan sonra bundan bir çeyrek saat sonra kimsenin içeri girme olanağı olmayacaktır. Gün bitiminde atölye şefleri anahtarları manufaktörün kapıcısına teslim etme durumundadır. O da bunun üzerine kapıları yeniden açmaktadır. Projet de Reglement pour l'Acier d'Ambossier, Ulusal Arşivler F12-13-01 Bunun böyle olmasının nedeni, üretim güçlerinin yoğunlaşmalarının ölçüsünde bu durumdan en çok avantajı sağlamanın ve bu yoğunlaşmanın sakıncalarını önlemenin, hırsızlık, çalışmanın kesilmesi, karıştırıcı faaliyetler ve komplolar, malzeme ve aletleri korumanın ve emek gücüne egemen olmanın söz konusu olmasıdır sağlanması gereken düzen ve asayiş manifaktürün yönetimiyle görevli ortağın işçilerin içine sızabilecek suistimalleri önleyebilmesi ve bunların gelişmelerini daha ilkesinden itibaren durdurabilmesi için tüm işçilerin aynı çatı altında toplanmalarını gerektirmektedir. Angers'teki yerken biz imai tarihine ilişkin olarak Krala verilen muhtıra in ve dopin recherches sur l'industrie textile en Anjou 1913 sayfa 199. 2. Fakat çitleme ilkesi disiplin yönelik aygıtlar içinde ne sabit ne vazgeçilmez ne de yeterlidir. Bu aygıtlar mekanı daha esnek ve daha ince bir şekilde işlemektedirler ve öncelikle de temel yerleştirme veya çerçevelme ilkesine göre. Her kişiye kendi yeri, her yere bir kişi. Gruplar halindeki dağıtımdan kaçınmak, ortaklaşa yerleşimleri çözmek, karmaşık, kitlesel veya evden kaçan çoğullukları çözümlemek. Disiplin mekanı, dağıtıma tabi tutulacak ne kadar beden veya unsur varsa o kadar partili ayrılmaya yönelmektedir. Belirsiz dağıtımların, bireylerin denetimsiz kayboluşlarının, karmaşık dolaşımlarının, yararsız ve tehlikeli pıhtılaşmalarının sonuçlarını ortadan kaldırmak gerekmektedir. Kaçış karşıtı, serserilik karşıtı, yığılma karşıtı taktikler, mevcutları ve nam belirlemek, kişilerin nerede ve nasıl bulunacaklarını bilmek, yararlı iletişimler kurmak, Diğerlerine son vermek, herkesin hal ve gidişini her an gözetim altında tutabilmek, nitelikleri ve liyakatleri ölçebilmek söz konusudur. Demek ki bilebilmek, egemen olabilmek ve kullanabilmek için usuller söz konusudur. Disiplin, analitik bir mekanı örgütlemektir. Ve burada da eski bir mimari ve eski bir dinsel usulle karşılaşmaktadır. Manastırların hücresi, tahsis ettiği hücreler tamamen ülküsel hale gelseler bile disiplinlerin mekanı her zaman derinliği itibariyle hücreseldir. Belli bir çilekeşlik yaklaşımı bedenin ve ruhun gerekli yalnızlığı demekteydi. En azından bazı anlarda kendi iş dürtülerine ve belki de Tanrı'nın katılığına karşı tek başlarına göğüs gelmek zorundadırlar. Uyku ölümün imgesidir. Yatakhane mezarın imgesidir. Yatakhanelerin ortak olmasına rağmen yataklar öyle bir şekilde yerleştirilmişler ve perdelerle o kadar tam bir şekilde kapatılmışlardır ki kızlar birbirlerini görmeden kalkabilir ve yatabilirler. Reglement pour la communauté des fils du de bonpastur de la mare. Trade police içinde kitap 3. başlık 5. sayfa 507. Ayrıca bakınız Levano 9. 17. ayrımın sonu sayfa 218 Hapishanenin doğuşu Michel Foucault sayfa 218 3. İşlevsel Yerli Kuralı disipline yönelik kurumlarda mimarinin genel olarak birçok kullanıma uygun ve hazır olarak bıraktığı bir mekanı yavaş yavaş düzene sokacaktır. Belirgin mekanlar yalnızca gözletim altında tutma, tehlikeli iletişimleri kopartma ihtiyacına cevap vermek için değil, aynı zamanda yararlı bir mekan yaratmak için de tanımlanmaktadırlar. Bu süreç hastanelerde, özellikle Ordu ve Bahri hastanelerinde oldukça açıkça ortaya çıkmaktadır. Fransa'da Roquefort deney yeri ve örnek olarak iş görmüşe benzemektedir. Bir liman ve bir askeri liman, mal doyuşumları, iyilikle veya zorla askere alınmış insanlar, teknelere inen bina denizciler, hastalıklar ve salgınlarla birlikte bir asker kaçaklığı, kaçakçılık, sirayet yeridir. Tehlikeli karışımlar kavşağı, yasak dolaşımların kesişme yeri. Demek ki Bahriye Hastanesi tedavi etmek zorundadır. Ama bunu yapabilmesi için bir filtre olması, enseleyen ve çevreleyen bir düzenek olması gerekmektedir. Yasa dışılığın ve kötülüğün, Karışıklığını çözerken bütün bu hareketliliğe ve kaynaşmaya egemen olması gerekmektedir. Hastalıkların ve salgınların tıbbi olarak gözetim altında tutulmaları burada bir dize başka denetimle dayanışma içindedir. Asker kaçakları üzerinde askeri denetim, mallar üzerinde vergi denetimi, ilaçlar, tayınlar, kayıplar, iyileşmeler, ölümler, danışıklı dövüşler üzerinde idari denetim. Buna bağlı olarak mekanın sıkı sıkıya paylaştırılması ve kapatılması ihtiyacı. Rochfort'ta alınan ilk tedbirler insanlardan çok nesneleri, hastalardan çok değerli malları kapsamaktaydı. Vergisel ve ekonomik gözetim düzenlemeleri tıbbi gözlem tekniklerini önlemekteydirler. İlaçların kapalı sandıklara yerleştirilmeleri, bunların kullanım sicilleri biraz sonra gerçek hasta sayısını, bunları kimliklerini, bağlı bulundukları birlikleri belirlemek üzere devreye bir sistem sokulmuştur. Sonra Bunların gidiş gelişleri yönetmeliğe bağlanmıştır. Bunlar artık kendi koğuşlarında kalmaya zorlanmaktadırlar. Her yatağa, içinde yatanın adı bağlanmıştır. Tedavi gören her kişi, hekimin viziti sırasında gözden geçireceği bir sicile kaydedilmektedir. Daha sonra, sari hastalığı olanların teclis edilmeleri ayrı yataklar ortaya çıkacaktır. Yönistel ve siyasal bir mekan, yavaş yavaş tedavi mekanı ile eklemleşmektedir. Bu mekan bedenleri, hastalıkları, belirtileri, hayatları ve ölçümleri bireyselleştirmeye yönelmektedir. Çakıştırılan ve özenle ayrı tutulan özgürlüklerini gerçek bir tablosunu oluşturmaktadır. Disiplinden tıbbi olarak yararlı bir mekan doğmaktadır. Bireyselleştirici çerçeveleme ilkesi, 18. yüzyılın sonunda ortaya çıkan fabrikalarda karmaşık hale gelmiştir. Aynı anda hem bireylerin tecrit edilebilecekleri ve yerlerinin bilinebileceği bir mekanın içinde dağılımlarını, hem de bu dağılımı kendi talepleri olan bir üretim aygıtıyla eklenleştirmeyi sağlamak söz konusudur. Bedenlerin dağılımı, üretim aygıtının mekansal düzenlenişini ve çeşitli faaliyet biçimlerini postalar halindeki dağılımı içinde birbirlerine bağlamak gerekmektedir. cuydaki Oberkampf Manifaktörü bu ilkeye uymaktadır. Bu manufaktür her bir büyük işlem tipine göre uzmanlaşmış bir dizi atölyeden oluşmaktadır. Baskıcılar, renklendiriciler, boyacılar, resim fırçasıyla çalışanlar, oymacılar... Boya imalatçıları için atölyeler. Binaların 1791'de Tuscan Baray tarafından inşa edilmiş olanı 110 metre uzunluğundadır ve 3 katlıdır. Zemin katın büyük bölümü blok baskıya ayrılmıştır. 88 penceresi olan salonda iki sıra halinde yerleştirilmiş 132 masa vardır. Her baskıcı renkleri hazırlamak ve yaymakla görevli çekicisiyle birlikte bir masada çalışmaktadır. Her masanın ucunda işçinin bastığı bezi kuruması için yerleştirdiği bir cins kafes bulunmaktadır. San Mawr İmalatı Yönetmeliği B.N. K.O.L. Delamar Manufactures 3 Atölyenin ana yolu üzerinde ilerleyerek hem genel hem de bireysel bir gözetim yapmak mümkündür. İşçinin mevcudiyetini, işine gösterdiği özeni, işinin teliğini fark etmek, işçileri birbirleriyle kıyaslamak, onları beceri ve hızlarına göre sınıflandırmak, imalatın birbirini izleyen safhalarını takip etmek… Bütün bu dizi haline getirmeler sürekli bir tablo oluşturmaktadırlar. Burada bütün karışıklıklar çözülmektedir. Kareşe, La Materin'in Le Creusio'yu söyledikleri, bu kadar güzel bir kuruluş ve bu kadar çok miktarda farklı iş için, binaların çalışma esnasında işçiler arasında karışıklık olmaması için yeteri kadar geniş olmaları gerekir. Journal de Physique, Cilt 30, 1787, Sayfa 66 yani üretim bölümleri ayrılmakta ve çalışma süreci bir yandan temel safhalara, aşamalara veya işlemlere göre diğer yandan da bu işleri yapan bireylere, kendilerini bu işlere veren tekil bedenlere göre eklenleşmektedir. Bu gücün her değişkeni güç, hız, beceri, süreklilik gözlenebilmekte, böylece belirlenebilmekte, değerlendirilebilmekte, muhasebeleştirilebilmekte ve onun özel ajanı olana aktarılabilmektedir. Böylece teki bedenler dizisinin içinden tamamen okunabilir şekilde olmak üzere cımbızla çekilen emek gücü bireysel birimler halinde çözülmenebilmektedir. Üretim sürecinin bölümlere ayrılmasının altında büyük endüstrinin doğumu sırasında bu bölümeyle birlikte emek gücünün bireyselleştirilmesi bölünmesi de bulunmaktaydı. Disiplin merakının dağılımı çoğu zaman bunların ikisini de sağlamıştır. 4. Disiplinde unsurlar aralarında değiştirilebilir niteliktedirler. Çünkü bunların her bir, bir dizi. İçinde işgal ettiği yerle ve onu diğerinden ayıran açıklıkla tanımlanmaktadır. Burada birlik böylece alan, egemenlik birimi ve yer, yerleşme birimi değil de mertebe olmaktadır. Bir sıralandırma içinde işgal ettiği yer, bir satır ile bir sütunun kesiştikleri nokta, birbiri peşi sıra gerçekleşebilecek bir aralıklı dizisinin içindeki aralık. Disiplin, mertebe sanatı ve düzenlemelerin dönüşümü için bir tekniktir. Onları köklü kılmayan ama paylaştıran ve bir ilişkiler ağı içinde dolaşma sokan bir yerleştirme aracılığı bir bireyselleştirmektedir. Sınıf örneğini ele alalım. Cizvit Koleji'nde hem ikili hem de kilitsel olan bir örgütlenme o tarihlerde hala görülmekteydi. İki veya üç yüz kadar öğrencisi olabilen sınıflar onarlı gruplara ayrılmışlardı. Bu grupların her biri başlarında on başları olduğu halde bir Roma ve Kartaca kampına yerleştirilmişlerdi. Her onluğun rakip bir onluğu bulunmaktaydı. Genel biçim savaş ve rekabet biçimiydi. Çalışma, öğrenim, sınıflandırma, iki ordunun çarpışması boyunca düellü biçimde gerçekleşmekteydi. Bu yükümlülükler bir kampanın zafer veya bozgunlarını sağlamaktaydı. Ve öğrenciler kendilerini, herkesin işlevini ve kendi onluğundaki üniter grubun içinde savaşçı olarak sahip olduğu değere denk düşen bir yer ayrıldığını görmekteydiler. Bakınız, CD Roche-Monte, Un College, A.U. 17 Siz 1889 Cilt 3 Sayfa 94 Vd Zaten bu Roma oyununun ikili rekabet idmanları ile mertebesi, hiyerarşisi, piramit biçimindeki gözetimi ile birlikte lejyon örgütlenmesinden ilham alan mekansal bir düzenlemeyi birbirine bağlamaya izin verdiği de kaydedilebilir. Roma modelinin aydınlanma çağında çifte bir rol oynadığını unutmamak gerekir. Cumhuriyetçi çehresi altında bir zati özgürlük kurumuydu. Askeri çehresi altında ise disiplinin ideal şemasıydı. 18. yüzyılın ve devrimin roması, senatonun ama aynı zamanda lejyonun romasıdır. Forumun ama aynı zamanda kampların romasıdır. Roma'ya yapılan atıf, yurttaşlık konusundaki hukuki ideali ve disiplin sağlama usullerinin tekniğini imparatorluk dönemine kadar ikircikli bir şekilde taşımıştır. Cizvit kolejlerinin sürekli olarak oynadıkları antikoyunda her halükarda tamamen disipline yönelik olan nokta, bu oyun içinde yer alan düelloya ve savaş taklidine yönelik olan noktaya üste gelmiştir. Okul mekanı yavaş yavaş ama özellikle 1762'den sonra gevşemektedir. Sınıf türdeş hale gelmektedir. Artık yalnızca öğretmenin gözü önünde birbirlerinin yanında hizaya giren bireysel unsurlardan meydana gelmemektedir. Mertebe 18. yüzyılda bireylerin okul düzeni içindeki büyük dağılım biçimini tanımlamaya başlamıştır. Sınıfta öğrenci sıraları, koridorlar, avlular, herkese her ödev ve her sınama için atfedilen mertebe, öğrencinin haftadan haftaya, aydan aya, yıldan yıla elde ettiği mertebe. Sınıfların yaş sırasına göre birbirleri ardına hizaya sokulmaları, öğretilen konuların, ele alınan soruların artan bir güçlük düzeni içinde birbirlerini izlemeleri. Ve bu zorunlu sıralamalar bütün içinde her öğrenci yaşını, performansını, hal ve gidişine göre bazen şu, bazen de bu mertebeyi işgal etmektedir. Bu gözlerden oluşan diziler üzerinde sürekli yer değiştirmektedir. Bu gözlerden bazıları ideal olup bir bilgi veya yetenek değerlerini belirlemekte, diğerleri de bu değerler ve liyakatlar dağılımını sınıf veya kolej mekanının içinde maddi olarak gösterme durumunda olmaktadırlar. Bireylerin, sıralı aralıklarını vurgulu hale getirdikleri bir mekanda, birbirlerinin yerine geçtikleri sürekli bir hareket. Dizisel bir mekanın örgütlenmesi, ilk öğretimin en büyük teknik değişimlerinden biri olmuştur. Bu değişimin, geleneksel sistemin, öğretmenle birkaç dakika çalışan bir öğrenci, bu arada bekleyenlerin karışık grubu, aylak ve gözetimden yoksun olarak kalmaktadır, aşılmasına olanak vermiştir. Bireysel yerleri ayırarak, her birinin denetlenmesini ve herkesin eş anla çalışmasını mümkün kılmıştır. Yeni bir öğrenim zamanı ekonomisini düzenlemiştir. Okul mekanının öğreten bir makine olarak ama aynı zamanda gözeten, hiyerarşik hale getiren, ödüllendiren bir makine olarak da işlev görmesini sağlamıştır. la sal mekansal dağılımı sayesinde aynı anda bütün bir ayrımlar dizisini sağlayabilecek bir sınıf düşlemekteydi. Öğrencilerin ilerleme derecelerine göre, her birinin değerine göre, karakterlerinin iyi veya kötü olmasına, özen gösterme derecelerine göre, temizliklerine göre, ve ebeveynlerinin terbetine göre. Öyleyse sınıf öğretmeninin özelliği tasnif edici bakışları altında birçok girişi olan tek bir büyük tablo oluşturacaktır. Büyük sınıflarda bütün derslerin öğrencilerine ayrılmış yerler olacaktır. Böylece aynı derse mensup olanların hepsi hep aynı ve sabit bir yere yerleştirmiş olacaklardır. En yüksek derslerin öğrencileri duvara en yakın sıralara yerleştireceklerdir. Ve sonra da diğerleri ders sırasına göre sınıfın ortasına doğru gitmek üzere yerleştirileceklerdir. Öğrencilerden her birinin belirlenmiş bir yeri olacak ve bu öğrencilerden hiçbiri okullar müfettişinin emri ve rızası olmadan burayı ne bırakacak ne de değiştirecektir. Öyle bir düzenleme yapılmalıdır ki ebeveynleri ihmalkar ve bitli olanlar temiz ve bilsiz olanlardan ayrılsınlar. Hafif ve aklı havalarda bir öğrenci uslu ve ağırbaşlı başka ikisinin arasına yerleştirilsin. İnançsız biri ya yalnız bırakılsın ya da iki imanlı öğrencinin arasına konulsun. J. Sal. Conditio des Scol. Bn. MS 11759, sayfa 248-249. Bundan biraz daha önceleri Batencourt sınıfların üç bölümü ayrımlarını öğrenmekteydi. En şereflisi Latince öğrenenler için. Temberlerin her zaman yuvaştıkları karışıklıkları önlemek üzere tahtalarda yazıcı sayısı kadar yer olması teminli edilir. Bir başkasında okuma öğrenenler bulunacaktır. Zenginler için bir sıra, fakirler için bir sıra bit geçmesin diye. Üçüncü kısım yeni gelenler için kapasiteleri anlaşıldıktan sonra onlara bir yer verilir. M.I.D.B. Instruction Metodik purlokol, le col paradisio sayfa 56-57 kareşe levhano 10-11 Disiplinler, hücreleri, yerleri ve sıraları örgütlerken karmaşık mekanları imal etmektedirler. Bunlar hem mimari hem işlevsel hem de hiyerarşiktirler. Bunlar sabitleştirmeyi sağlayan ve dolaşımı olanak veren mekanlardır. Bireysel parçalar ayırmakta ve işlemsel bağlantılar kurmaktadırlar. Yerleri belirlemekte ve değerleri işaret etmektedirler. Bireylerin itaatini garanti altına almaktadırlar. Ama aynı zamanda en iyi zaman ve hareket ekonomisinde garantilemektedirler. Bunlar karma mekanlardır. Gerçektirler. Çünkü binaların, salonların, mobilyaların düzenlenişini hükmetmektedirler. Ama aynı zamanda ülküsel dediler. Çünkü kendilerini şu nitelemeler, değerlendirmeler, hiyerarşiler düzenlemesinin üzerine yansıtmaktadırlar. Demek ki ilk büyük disiplin işlemlerinden biri, karmaşık, yararsız veya tehlikeli kalabalıkları düzenli çokluklar haline dönüştüren canlı tabloların oluşturulmasıdır. Tablolar oluşturmak, 18. yüzyıl bilimsel, siyasal ve ekonomik teknolojisinin en büyük sorunlarından biri olmuştur. Bitki ve hayvan bahçeleri düzenlemek ve aynı zamanda canlı varlıkların, Rasyonel sınıflandırmalarını yapmak, malların ve paranın dolaşımını gözlemek, denetlemek, düzene bağlamak, bir ekonomik tablo inşa etmek, insanları teftiş etmek, varlıklarını veya yokluklarını fark etmek ve silahlı kuvvetlerin genel ve sürekli bir sicilini oluşturmak, hastaları dağıtmak, onları diğerlerinden ayırmak, hastane mekanını titizlikle bölümlere ayırmak ve hastalıkların sistematik bir tasnifini yapmak. İki kurucu unsurun dağıtım ve çözümleme, denetim ve anlaşılabilirlik birbirleriyle dayanışma içinde olduğu bir sürü ikiz işlem. Çoğulu örgütlemek, onu kat etmek ve ona egemen olmak için kendine bir araç sağlamak söz konusudur. Ona bir düzen dayatmak söz konusudur. Tıpkı G. Burt'un sözünü ettiği ordu komutanı gibi doğa bilimci, hekim, iktisatçı da azamet karşısında körleşmiş, kalabalık tarafından sersime döndürülmüştür. Nesnelerin çokluğundan kaynaklanan sayısız bileşim, çok sayıdaki dikkatin bir araya gelmesi, onların güçlerin üzerinde bir yük oluşturmaktadır. Modern savaş bilimi mükemmelleşerek, gerçek ilkelere yaklaşarak daha basit ve daha az zor hale gelebilir. Ordular, benzeşen, her harekete uyabilen basit taktiklerle hareket ettirme ve yönetme açısından daha kolay olacaklardır. J. A. G. Bert, General de Taktik, 1772, Cilt 1, Ön Söylev, Sayfa 36. Taktik insanların mekansal düzenlenmesi ve bunun takibi, sınıflandırma bilimi, doğal varlıkların disiplinsel mekanı, ekonomik tablo, zenginliklerin düzenli hareketi. Fakat tablo bu farklı sicillerde aynı işlevi sahip değildir. Ekonomik düzeni içinde miktarların ölçülmesine ve hareketlerin çözümlenmesine izin vermektedir. Sınıflandırma bilimi biçimi altında nitelik belirleme ve buna bağlı olarak bireysel özgürlükleri azaltma ve sınıflar oluşturma yani sayı kabullerini dışta bırakma işlevine sahiptir. Ama tablo haline getirmenin disipline yönelik dağıtım biçimi altındaki işlevi bunun tersine çoğunluğu kendi için işlemek, onu dağıtmak ve ondan mümkün en fazla sonucu elde etmektir. Doğanın sınıflandırılması karakterden kategoriye giden eksenin üzerinde yer alırken disipline yönelik taktik aynı anda hem bireyin birey olarak niteliğinin belirlenmesini hem de belli bir çoğunluğun düzeni sokulmasına olanak vermektedir. Bu taktik aynı unsurlardan meydana gelen bir bütünün denetimi ve kullanımının birinci koşuludur. Hücresel denilebilecek bir iktidarın bir mikrofiziği için taban. Faaliyetin Denetimi 1. Zaman kullanımı eski bir mirastır. Manastır cemaatleri hiç kuşkusuz onun katı bir modelini önermişlerdi. Bu model hızlı bir şekilde yayılmıştır. Bunun üç süreci, vurgulu noktaları belirlemek, belirgin meşguliyetlerin yapılmasını zorlamak, tekrar devrelerini ayarlamak, kolejlerde, atölyelerde, hastanelerde çok erkenden ortaya çıkmıştır. Yeni disiplinler eski şamaların içine yerleştirilirken zahmet çekmemişlerdir. Eğitim kurumları ve yardım kuruluşları çoğu zaman bire eklentisi oldukları manastırların hayat tarzlarını ve düzenliliklerini sürdürmekteydiler. Endüstriyel dönemlerin katılığı uzun süre dinsel bir edaya sahip olmuştur. 17. yüzyılın büyük manifaktörlerinin yönetmelikleri, çalışmanın vurgusunu verecek olan faaliyetleri belirtmekteydiler. Sabahları işlerine gelen bütün kişiler... Çalışmaya başlamadan önce ellerini yıkayacak, çalışmaları Tanrı'ya adayacak, haç çıkartacaklar ve sonra çalışmaya başlayacaklardır. St. Mawr Yönetmeliği'nin birinci maddesi. Ama 19. yüzyılda kır insanları endüstriyel alanda istihdam edilmek istendiğinde, onları atölyelerde çalışmaya alıştırmak üzere hala tarikat yöntemlerine başvurulduğu görülecektir. İşçiler fabrika manastırlarda çerçevelenmektedirler. Maurice Doranç ve Gustav Adolf'un Proustan ordularındaki büyük askeri disiplin, iman faaliyetleriyle vurgulanan ritmik bir zaman boyunca oluşmuştur. Bu senel, bundan çok daha sonraları bile manastırın bazı mükemmel yanlarının orduda bulunması gerektiğini söylemekteydi. Le Debus Anel, Le Bon Militaire, 1770, sayfa 2, İsveç ordusundaki disiplinin dinsel karakteri hakkında, bakınız The Swedish Disipline, Londra, 1632. Dinsel tarikatlar, yüzyıllar boyunca disiplin üstatları olmuşlardır. Bunlar zaman zaman büyük ritm ve düzenli faaliyet teknisyenleriydiler. Fakat disiplinler, miras aldıkları bu zamanı düzenleme usullerini değiştirmişlerdir. Önce onları ince atarak, artık zaman, çeyrek saat, dakika, saniye cinsinden hesaplanmaktadır. Tabi ki orduda. da, fikir babasının, Doğa olduğu kronometreli atış talimlerini sistematik olarak uygulatmıştır. İlkokullarda zamanın bölümlere ayrılması giderek sıradan bir iş haline gelmiştir. Faaliyetler hemen karşılık verilmesi gereken emirler tarafından kuşatılmıştır. Saatin son çalışında bir okul çocuğu bir zil çalacaktır ve bütün öğrenciler hemen diz çökecekler, kolları kavuşmuş ve gözleri yere doğru inik olacaktır. Doğa bittikten sonra bir ikinci zil çalınarak Onlara İsa'ya selam işaret yapmaları ve üçüncüsüyle de oturmaları emri verilecektir. Bali, zikreden Rere Tronkol, Lensegment, Mutual en France, Dactyliotis 1, sayfa 221 19. yüzyılın başında karşılıklı yardımlaşma okulu için şöyle bir zaman kullanımı önerilecektir. Saat 8.45'te öğreticinin girişi, 8.52'de öğreticinin çağrısı, 8.56'da çocukların girişi ve dua, 9'da sıralara oturma, 9.04'te taş tahta üzerinde ilk çalışma, 9.08'de diktenin bitişi, 9.12'de taş tahta üzerinde ikinci çalışma vesaire. Ballet zikreden R. Tronchol, Dance Immersion en France taktil 1. sayfa 221. Ücretli emeğin yaygınlaşması da kendi cephesinden zamanını sıkı bir çerçevelen işine yol açmıştır. İşçilerin zilin çalınmasından sonra 15 dakikadan daha fazla bir süre geç kaldıkları olursa, Projede Reglement Purla Fabrik, Danboz Madde 2, Ulusal Arşiv F12, 1301. Bunun parça başına çalışanlar için de geçerli olduğu belirtilmiştir. Kalfalardan iş sırasında çağrılıp 5 dakikadan fazlasını kaybedeni, işinin başında tam saatinde olmayan. MS Oppenheim İmar Tanesi Geçici Yönetmeliği 1809 madde 78 in Hayem Memorius et Documents per Revenue All Historiae du Commerce. Ama aynı zamanda kullanılan saatin nitelikli olması da sağlanmaya çalışılmaktadır. Kesintisiz denetim, gözetmenlerin baskısı, rahatsız edecek veya dikkat dağıtacak her şeyin iptali. Bütünsel olarak yararlı bir zaman ulaştırmak söz konusudur. Çalışma sahasında kalfaları hareketlerle veya başka bir şekilde eğlendirmek, hangisi olursa olsun oyun oynamak, yemek yemek, uyumak, hikaye veya komiklikler anlatmak bilhassa yasaktır. M.S. Oppenheim yönetmeliği madde 16 ve hatta yemek malasında bile hiçbir söyleyip çekilmeyecek, öykü veya macera anlatılmayacak veyahut işçileri çalışmalarından uzaklaştıracak herhangi başka bir görüşme yapılmayacaktır. İşçilerin hangi bahaneyle olursa olsun manifaktüre şarap getirmeleri ve atölyelerde içmeleri bilhassa yasaktır. Projet Amboes Madde 4 Ölçülen ve ücret ödenen zaman ayrıca hiçbir saf olmayan yanı ve hatası olmayan bir zaman iyi kaliteden bir zaman olmalı, beden onun bütünleşmesi boyunca faaliyetine karşı titizlik göstermelidir. Kesinlik ve titizlik düzenlilikle birlikte disipline yönelik zamanın temel erdemleridir. Fakat en yeni olan husus burada değildir. Başka usuller disiplinler konusunda daha da karakteristiktir. 2. Eylemin zamansal yoğunlaşması. Bir askeri birliğin yürüyüşünün denetlenmesinin iki yolu olsun. 17. yüzyıl başı askerleri sıra halinde veya tabu nizamda yürütürken trompetin ritmine uygun yürümeye alıştırmak ve bunu yapmak için bütün birliğin aynı ayağı aynı anda kaldırması için sağ ayaktan başlamak gerekir. Le De Montgomery, Op. cit. sayfa 86. 17. yüzyıl ortasında 4 cins adım Küçük adımın uzunluğu bir ayak, normal adımınki, çift adımınki ve yol adımınınki iki ayak olacaktır. Bu adımların hepsi bir topuktan diğerini ölçülecektir. Sürelere gelince küçük adımınki ve olağan adımınki bir saniye olacak. Bu süre içinde iki çifte adım atılacaktır. Yol adımının süresi bir saniyeden biraz fazla olacaktır. Eğik adım da aynı bir saniyelik aralıkta atılacaktır. Bu adım bir topuktan diğerinin en fazla 18 parmak olacaktır. İleri doğru normal adım, bastık ve gövde düz tutularak sırasıyla her bir bacak üzerinde dengelenerek ve diğerini ileri atarak dizin arkası dik tutularak uygulanacaktır. Ayak burnu üzerinde yürüyecek zemini gösterişsiz bir şekilde yalaması ve yer konması için biraz dışa dönük ve alçak olacaktır. Böylece ayağın her parçası zemine değecek, amorio çarpmayacaktır. Ordonnance du Jeanvier 1766, Pour Legendre, Legsersiz denilen pantre bu iki talimat arasında yeni bir zorlama demeti, jest ve hareketlerin bölünmesinde yeni bir kesinlik denemesi, bedenin zamansal emirlere uyarlamanın başka bir biçimi devreye sokulmuştur. 18. Ayrımın Sonu Sayfa 229 Ayrım Hapishanenin Doğuşu Michel Foucault Sayfa 229 1766 talimatının tanımlandığı bir zaman kullanımı değildir. Bir faaliyet için genel bir çerçeve, onun tanımladığı dıştan dayatılan, ortaklaşı ve zorunlu bir ritmden daha fazla bir şeydir. Bu bir programdır. Eylemin kendinin yoğunlaşmasını sağlamaktadır. Onun akışını ve safhalarını içeriden denetlemektedir. Jestleri ölçen ve vurgulayan bir emir biçiminden, onları bütün bağlamışları boyunca zorlayan ve destekleyen bir dokuya geçirmiştir. Bir cins anatomik, kronolojik davranış şaması kendini tanımlamaktadır. Eylem unsurlarına bölünmüştür. Bedenin, kol ve bacakların, eklemlerin konumu tanımlanmıştır. Her harekete bir yön, bir genişlik, bir süre tahsis edilmiştir. Bunların birbirlerini izleme düzeni hükme bağlanmıştır. Zaman, bedene nüfuz etmekte ve onunla birlikte iktidarın tüm kılıkık yaran denetimleri de nüfuz etmektedirler. 3. Buna bağlı olarak beden ile cestinin korelasyon içine sokulması. Disiplinli yönelik denetim yalnızca bir dizi tanımlanmış jestin öğretilmesi veya dayatılmasından ibaret değildir. Bu denetim bir jest ile onun etkinlik ve hızlılık koşulu olan bedenin bütüncül tutumunun arasındaki en iyi ilişkiyi dayatmaktadır. Zamanın iyi kullanılmasına olanak veren bedenin iyi kullanımında hiçbir şey aylak veya yararsız olarak kalmamalıdır. Her şey istenilen hareketin desteği olmaya davet edilmelidir. İyi bir disipline sahip bir beden, en küçük hareketin işlemsel bağlamını meydana getirmektedir. Örneğin, iyi bir yazı, bir jimnastiği gerektirmektedir. Sağlam şifresi, bedeni ayak burnundan işaret parmağının ucuna kadar tümüyle kuşatan koskoca bir rutin. Bedeni dik, biraz sola doğru dönük ve yatık olabildiğince öne eğik tutmak gerekir, öylesine ki dirsek masaya dayanınca çene görüşü engellenemeyecek bir şekilde yumruğa dayansın. Sol bacak masanın altında sağ bacaktan biraz önde olsun çünkü bu konumda yalnızca daha hızlı yazmakla kalınmaz aynı zamanda karnı masaya dayama alışkanlığı kadar sağlığa zararlı bir şey olamaz. Sağ kolun dirsekten ele kadar olan kısmı masanın üzerine konulmalıdır. Sağ kol vücuttan yaklaşık 3 parmak uzaklıkta tutulmalıdır ve üzerine hafifçe konulacağı masadan 5 parmak kadar olan kısmı masanın üzerine konulmalıdır. Sağ kol, vücuttan yaklaşık 3 parmak uzaklıkta tutulmalıdır ve üzerine hafifçe konulacağı masadan 5 parmak kadar taşmalıdır. Öğretmen, öğrencilere yazarken almak veya başka bir şekilde düzeltecektir. J.B. Dele Sel, Sayfa 63-64, K.R.Ş. Levano, 8 Disiplini bir vücut, etkin bir hareketin desteğidir. 4. Beden nesne eklemleşmesi Disiplin, bedenin kullandığı, Nesne ile sürdürmek zorunda olduğu ilişkilerin her birini tamamlar. Bunların arasında titiz bir çark düzeni kurar. Silah öne. Üç harekette. Tüfek sağ elle kaldırılacak. Bunu yaparken sağ dize nazaran dik bir konumda tutmak üzere vücuda yaklaştırılacaktır. Namlunun ucu göz hizasında olacaktır. Ve tüfek kol bedene kemer hizasından yapışırken sağ elle vurularak kavranacaktır. İkinci harekette tüfek sağ elle kendi önüne getirilecek. Namlu iki gözün arasında dikini duracaktır. Kol gerginken sağ el onu bilek hizasından kavrayacak, tetik siperi işaret parmağına dayanacak, sol el arpacı hizasında olacak, baş parmak namlı boyunca kabartma üzerinde uzatılacaktır. Üçüncü harekette sol el tüfeği bırakarak onu kalça boyunca düşürecek, sağ el tüfeği kundak göğsün dışına ve karşısına gelecek şekilde kaldıracaktır. Bu arada dirsek vücuda dayalı, baş parmak kundağa doğru uzanmış, ilk vidaya dayanmış, horoz işaret parmağında dayanmış, Namlu, dik olacaktır. Ordönlens du Iyer-Jambier 1766, başlık 11. madde 2 Burada karşımızda bedenin ailesel şifrelenmesi olarak adlandırılabilecek şeyin örneği bulunmaktadır. Bu, bütüncül hareketin iki paralel dizi halinde bölünmesine dayanmaktadır. Devreye sokulacak beden unsurları dizisi sağ el, sol el, elin çeşitli parmakları, diz, göz, dirsek vesaire. Kullanılan nesnenin unsurlarının dizisi, namlu, arpacık, horoz, vida vesaire. Bu şifreleme daha sonra bunların birbirleriyle bazı basit hareketlere göre bastırmak, bükmek, ilişkiye sokmakta, sonra da bu ilişkilerin her birinin belirgin bir yere sahip olduğu adeta dinsel nitelikteki yasal bölümü saplamaktadır. 18. yüzyıl askeri teknisyenlerinin manevra adını verdikleri işte bu zorunlu söz dizimidir. Geleneksel reçete yerini açık ve zorlayıcı hükümlere bırakmıştır. İktidar, bedenle kullandığı nesne arasındaki temasın tüm yüzeyine sızmış bulunmaktadır. Onları birbirlerine bağlamaktadır. Bir beden silah, beden alet, beden makine bütünü oluşturmaktadır. Bedenden yalnızca işaretler ve ürünler isteyen ifade biçimleri veya bir çalışmanın ürünlerini isteyen şu boyun eğdirme biçimlerinden olunabilecek en uzak noktada bulunmaktadır. İktidar tarafından dayatılan yönetmelik düzenlemesi aynı zamanda işlemin ifşa edilmesinin yasasıdır. Ve disipline yönelik iktidarın şu karakteri işte ortaya böyle çıkmaktadır. Bir vergi toplamadan daha çok sentez, ürüne el koymadan daha çok üretim aygıtı içinde baskıcı bir bağ olma işlevine sahiptir. 5- Tüketici Kullanma Zaman kullanımının geleneksel biçiminin altında yer alan ilke esas olarak olumsuzdu. Aylak olmama ilkesi, Tanrı tarafından sayılan ve ücreti insanlar tarafına ödenen bir zamanı boşa harcamak yasaktı. Zaman kullanımı israf ve ilkesini önlemeliydi. Ahlaki kusur ve ekonomik namussuzluk. Disiplin ise olumlu bir ekonomi düzenlemektedir. Zamanın teorik olarak hep artan bir kullanım ilkesini koymaktadır. İstihdamdan çok sonuna kadar kullanma, zamandan hep daha fazla kullanılır anlar ve her andan da hep daha fazla yararlı güç çekip almak söz konusudur. Bunun anlamı sanki zaman bizzat kendi işleyişi içinde tükenmezmişçesine en küçük anın kullanımının yoğunlaştırılmasının peşinde koşmanın, veya sanki en azından giderek ayrıntılı hale gelen bir iş düzenleme ile en yüksek hızın en yüksek etkinlikle birleştirilebileceği ideal bir noktaya yönelilebilirmişçesine zamanın yoğunlaştırmasına çalışmanın gerektiğidir. 2. Friedrich'in zaferlerinden sonra Avrupa'nın tümünün taklit ettiği ünlü Prusya piyade talimnamelerinde devreye sokulan tam da bu teknik olmaktadır. Prusya birliklerinin başarıları ancak disiplinlerinin ve eğitimlerinin mükemmelliğine bağlanabilir. Demek ki eğitim biçiminin seçimi kayıtsız kalınacak bir şey değildir. Prusya'da bunun üzerinde 40 yıl boyunca işin ucunu hiç bırakmayan bir dikkatle çalışılmıştır. Marichal de Döstaxtan, Argenson kontuna 25 Şubat 1750 tarihli mektup, Arsenal MS 2701 ve MS Reveris C2 sayfa 249, bakınız Levhano'ya. 3 ve 4. Zaman ne kadar bölünürse alt birimleri o kadar çoğaltılmakta, iç unsurları onları denetleyen bir bakışın altında seferber edilirken zamanın eklemleşmesi o kadar bozulmakta, bu durumda bir işlemi hızlandırmak veya en azından onu optimum bir hıza göre ayarlamak o kadar mümkün hale gelmektedir. Bu yüzden eylem zamanının bu tarihnameye bağlanması orada da çok büyük önem kazanmıştır ve insan faaliyetinin tüm teknolojisine ilişkin olarak da Öyle olmak zorunda kalacaktır. 1743 tarihli Prusya talimnamesi silah aşağı indirmek için 6 hareket, devirmek için 4 hareket, omuza ters koymak için 13 hareket vesaire öngörmekteydi. Karşılıklı yardımlaşma okulu da başka araçlarla olmak üzere zaman kullanımını yoğunlaştırmak üzere bir aygıt olarak düzenlenmişti. Yapılan bir örgütlenme öğretmenin doğrusal ve birbiri peşi sıra gelen nitelikteki öğretimini düzenlemesine olanak vermekteydi. Bu örgütleme, öğreticilerin ve yardımcıların gözetimi altında olan çeşitli öğrenci grupları tarafından aynı anda yapılan işlemlerin uyumunu sağlıyordu. Böylece akan zamanın her anının içinde çok sayıda ama birbirlerine göre düzene sokulmuş faaliyetler yer almaktaydı. Ve diğer işaretler, ıstıklar, emirler tarafından dayatılan ritim hem öğretim sürecini hızlandırmakta hem de hızlılığı bir erdem olarak öğretmek zorunda olan zamansal ölçütleri herkese empoze etmekteydi. Yazı alıştırması. 9. Eller dizi üzerinde. Bu emir bir çıngırak çalınarak verilmektedir. 10. Eller masada baş dik. 11. Taş tahtaları temizleyin. Herkes tahtasını tükürükle veya daha iyisi şerit parçasında bir tamponla silmektedir. 12. Tahtaları gösterin. 13. Gözcüler denetleyiniz. Bunlar aslarının tahtalarına sonra da kendi banklarındakilere bakacaklardır. Aslar kendi banklarındaki tahtalara bakmakta ve herkes yerinde kalmaktadır. Bu emirlerin yegane amacı çocukları aynı işlemleri hızlı ve iyi yapmaya alıştırmak, bir işlemden bir başkasına geçişin yol açtığı zaman kaybını eli çabuk tutarak mümkün olduğunca azaltmaktır. Samuel Bernard, Karşılıklı Eğitim Kurumu'nu 30 Ekim 1816 tarihli rapor. Öte yandan bu boyun eğdirme tekniği boyunca yeni bir nesne oluşmaktadır. Bu nesne nöbeti yavaş yavaş mekanik cisimden, katı nesnelerden oluşan ve imgesi, Mükemmel bir disiplin ücünü kuranları uzun zaman meşgul eden hareketlerden etkilenen cisim devranmaktadır. Bu yeni nesne güçleri taşıyan ve bir sürenin makamı olan doğal cisimdir. Kendi düzenleri, kendi zamanları, kendi iç koşulları, kendi kurucu unsurları olan özelleşmiş işlemlere uygun cisimdir. Beden yeni iktidar mekanizmalarının hedefi haline gelirken kendini yeni bilgi biçimlerine sunmaktadır. Spekülatif fizikten çok icraata ait olan beden, hayvansal ruhların nüfuz ettiğinden çok otorite tarafından yoğrulan beden, rasyonel mekaniye değil de yararlı bir terbiye etmeyi konu olan beden ama bu nedenden ötürü bu bedenin içinde bazı doğal tayypler ve işlevsel zorlamalar kendilerini belirteceklerdir. Gilbert'in fazlasıyla yapay manevralara yönelik eleştirilerde keşfettiği budur. Beden kendine dayatılan alıştırmalara direnç göstermektedir ve esas korrelasyonlarını bu alıştırmalar içinde resmetmekte ve uyumsuz olanı kendiliğinden dışarı atmaktadır. Askeri eğitim okullarımızdan çoğuna geldiğinde bütün bu askerler zorla yaptıkları hareketler içinde görüleceklerdir. Kaslarının gerildiği ve kan dolaşımlarını kesintiye uğradığı görülecektir. İnsan bedeninin doğasını ve yapısının amacını inceleyelim. Bu durumda askere verilmesine açıkça hükmettiği konum ve davranışı görürüz. Baş dik, omuzlardan ayrılmış ve iki omuz arasında dik durumda olmalıdır. Ne sağa ne sola döndürülmelidir. Çünkü boyun omurları ile bunların bağlı oldukları kürek kemiği arasındaki bağlantıya bakınca bu omurlardan hiçbirinin omuzun kollardan birini aynı tarafı hafifçe bükmeden dairesel bir hareket yapamayacağı ve beden artık düz bir konumda olmadığından askerin öne doğru düz yürüyemeyeceği ve saf düzeninde bir unsur oluşturamayacağı görülür. Talimnamenin dipçiğin dayanacağı nokta olarak işaret ettiği kalça kemiği herkeste aynı yerde olmadığından tüfek bazılarında daha sağda bazılarında da daha solda taşınmalıdır. Aynı yapı eşitsizliğinden ötürü kişilerin omuzlarının dış kesiminin az veya çok etkili olmasına göre tetik siperi bedene az veya çok yapıştırılmış olacaktır vesaire. J. Ade Gibert, Essay General de Taktik, 1772, cilt 1, sayfa 21-22. Disipline yönelik usullerin çağdaş tasnif ve tablo halinde dökme tekniklerinde nasıl yer sahibi oldukları görüldü. Bu usullerin aynı zamanda bireylere özgü sorunları ve çoğuluğu işe nasıl dahil ettikleri de görüldü. Aynı şekilde faaliyetin disipline yönelik olarak denetlenmesi bedenlerin doğal mekanizmalarına ilişkin olarak yapılan tüm teorik ve uygulamalar araştırmaların içinde yer almaktadır. Ama bu denetimler aynı zamanda bu alanda özgün süreçler keşfetmeye başlamışlardır. Davranış ve ona bağlı olan organik talepler yavaş yavaş basit hareket fiziğini yerine geçeceklerdir. En ufak işlemlerine kadar itaatkar olması talep edilen beden, bir organizmaya özgü olan işleyiş koşullarını göstermekte ve bunların zıtlaşmalarını ortaya koymaktadır. Disiplinsel iktidar, yalnızca analitik ve hücresel olmakla kalmayıp aynı zamanda doğal ve organik olan bireysellikle bağlantılıdır. Oluşumların Örgütlenmesi 1677'de Göbelins manifaktürünü kuran Ferman bir okul örgütlenmesini öngörmekteydi. Krallık binaları baş 60 burslu çocuk seçecek. Bunlar bir süre onların öğretim ve eğitimlerini sağlayacak ve öğretmeye teslim edilecekler. Sonra da manifaktürün çeşitli halıcı ustalarının bu ustalar bu işlevi denilen ötürü çocukların burslarından kesilen bir tazminat alacaklardı. Yanına çırak olarak verileceklerdi. Altı yıllık çıraklıktan sonra dört yıl hizmet vereceklerdi ve bir nitelik sınavından geçtikten sonra krallığın istedikleri kentinde dükkan açmak ve işletmek hakkına sahip olacaklardı. Burada lonca tarzı eğitime özgü nitelikler bulunmaktadır. Ustaya karşı hem bireysel hem de tam olan bir bağımlılık ilişkisi, nitelik belirleyen bir sınavla sona eren ve statü tarafından belirlenen yetiştirilme süresi ama bu süre belirgin bir programa göre bölümlere ayrılmamıştır. Bilgisini aktarmak zorunda olan usta ile hizmetini, yardımını ve çoğu zamanda bir ödentiyi devreye sokmak zorunda olan çocuk arasında bütüncül alışveriş. Hizmetkarlık biçimi bir bilgi aktarımı ile karışmaktadır. Bu karışım çıraklık sözleşmesinin bazı hükümlerinde açıkça görülmektedir. Usta öğrencisine parası ve çalışması karşılığında kendine hiçbir sır ayırmadan bütün bilgisini aktarmak zorundadır. Aksine davranışlara para cezası verilir. Örnek olarak bakınız F. Gosraut. La Corporation Cuveria à sayfa 62 1737 tarihli bir ferman Göbel'in tirakları için bir resim okulu örgütlemiştir. Bu okul ustaların yanındaki eğitimi yerine geçmeye değil de onu tamamlamaya yöneliktir. Ama bu eğitim tamamen başka türden bir zaman kullanımını gerektirmektedir. Öğrenciler pazar ve bayram günlerinin dışında her gün iki saat süreyle okulda toplanmaktadırlar. Duvara asılı listeye göre yoklama yapılmaktadır. Gelmeyenler bir birisiyle kaydedilmektedir. Okul üst sınıfa bölünmüştür. Birincisi hiçbir resim kavramı olmayanlar içindir. Onlara her birinin yatkınlığına göre az çok zor olan örnekler kopya ettirilmektedir. İkinci sınıf daha şimdiden bazı ilkelere sahip olanlar veya birinci sınıfı bitirenler içindir. Bunlar bakarak ve üzerinden gitmeden yalnızca deseni ele alarak Tablo reprodüksiyonu yapmak zorundadırlar. Üçüncü sınıfta renkleri öğrenmekte, pastel yapmakta, boyacılık teori ve pratiğine adım atmaktadırlar. Öğrenciler düzenli olarak kişisel ödevler yapmaktadırlar. Yapanın adını ve yapılma tarihini taşıyan bu alıştırmaların her biri öğretmende durmaktadır. En iyileri ödüllendirilmektedir. Yıl sonunda bir araya getirilen ve işlerinde kıyaslanan bu alıştırmalar her öğrencinin kaydettiği gelişmeyi o andaki değerini ve diğerlerinin arasındaki nispi yerini göstermektedir. Bunun üzerine bir üst sınıfa geçecekler belirlenmektedir. Öğretmenler ve yardımları tarafından tutulan genel bir deftere, öğrencilerin hal ve gidişleriyle okulda geçen her şey günü gününe kaydedilmek zorundadır. Bu defter belli aralıklarda bir müfettişe sunulmaktadır. Bakınız, E. Gersbach, Leuvenfaktur des Göbelins, 1982. Göbelins Okulu, önemli bir olgunun bir örneğinden ibarettir. Klasik dönemde var varoluşların zamanıyla ilgilenmek üzere, Bedenler ile güçler arasındaki zaman ilişkilerini hükmetmek üzere ve geçen zamanın hareketini giderek artan bir şekilde kara ve yarara dönüştürmek üzere yeni bir tekniği geliştirilmesi. Bireylerin zamanını nasıl sermayeye dönüştürmeli? Bu zamanı onların her birinde bedenlerinin güçlerinin ve kapasitelerinin içinde ve kullanım ile denetime uygun bir şekilde nasıl birleştirmeli? Yararlanılabilir süreleri nasıl örgütlemeli? Mekanı çözümleyen ve faaliyetleri bölüp yeniden birleştiren disiplinler aynı anda zamanı toplayan ve sermayeye dönüştüren aygıtlar olarak da anlaşılmalıdır. Ve bu iş askeri örgütlenmenin bütün açıklığıyla gösterdiği dört usulle olacaktır. 1- Süreyi her bir uzmanlaşmış bir sonuca ulaşmak zorunda olan, birbirlerini izleyen veya paralel olan parçalara ayırmak, örneğin yetiştirme zamanı ile uygulama dönemini soyutlamak, çırakların eğitimi ile kıdemlerin çalışmalarını birbirlerine karıştırmamak, silahlı hizmetten, ayrı askeri okullar açmak. 1764'te Paris Askeri Okulunun 1776'da 12 taşlı okulun açılması, meslekten askerleri en küçük yaştan itibaren devşirmek, çocukları alarak bunları vatan evlatları haline getirmek, onları özel okullarda yetiştirmek. Bu J Herban'ın projesiydi. Les Soldat C.O.N. 1780 sayfa 456 Sırasıyla duruş, yürüyüş, silah kullanımı, atış eğitimleri yaptırmak ve bir önceki tamamen kazanılmış hale gelmeden yeni bir faaliyete geçmemek. Bir askere talimin tamamını aynı seferde göstermek başlıca hatalardan biridir. Prusse piyadesine ilişkin 1743 yönetmeliği Arsenal MS 4976 Kısacası zamanı ayrı ve ayarlanmış şubelere bölmek. 2. Bu şubeleri analitik bir şemaya, yani artan bir karışıklıkla birleşen olabildiğince basit unsurların birbirlerini izlemeleri ne göre örgütlemek. Bu da eğitimin benzeşmeli tekrar ilkesini terk etmesini gerektirmektedir. 16. yüzyılda askeri eğitim çarpışmanın parça veya bütün olarak taklidini veya askerin beceri veya gücünün tedricen artırılmasına dayanmaktaydı. F. de 16. yüzyılın sonunda Askeri akademileri kurulmasını, buralarda at yönetmenin, kılıç ve silah kullanımının, silah atmanın, sıçramanın, atlamanın öğretilmesini, bunlara yüzmenin ve güreşmenin eklenmesinin en iyi yetişmeyi sağlayacağını, çünkü bunların insanı daha sağlam ve becerikli kılacağını önermekteydi. Discourse Politics et Military 1614 Yay sayfa 181-182 18. yüzyılda talimname hükümleri artık örnek eğitimi değil de temel eğitimi izlemektedir. Basit hareketler, parmakların durumu, bacağın kırılması, kolların hareketi bunlar en fazlasından yararlı davranışların tabanının oluşturucularıdır. Ve bunun dışında genel bir güç, beceri bir itaatkarlık terbiyesini sağlamaktadırlar. 3- bu zamansal parçaları belli bir amaca yöneltmek, onlara öznenin statü tarafından istenilen düzeye ulaşıp ulaşmadığını işaret etmek, onun öğreniminin değerlerininkine uygun olduğunu garanti etmek ve her bireyin kapasitesini farklılaştırmak gibi güçlü bir işleve sahip olan bir sınav tarafından belirlenen bir son belirlemek. Başkalarını eğitmekle yükümlü çavuşlar, onbaşılar vesaire, birini birinci sınıfa geçecek duruma getirdiklerine inandıklarında onu önce kendi bölük subaylarına takdim edecekler, onlar da adayı dikkatle inceleyeceklerdir. Onu henüz yeteri kadar imanlı bulmazlarsa oraya kabul etmeyi reddedeceklerdir. Eğer bunun tersine takdim edilen kişi kabul edilecek durumda gözükürse adı geçen subaylar onu bizzat alay komutanına önerecekler, o da onu görecek ve lehte karar verirse üst rütbeli subayları inceletecektir. En küçük hatalar bile reddedilmesi için yeterli olacaktır ve hiç kimse bu ilk sınavdan geçmeden ikinci sınıftan birinci sınıfa geçemeyecektir. Instruction, Parle Exercises 14 Mayıs 1754. 4. Dizi dizileri kurmak, herkese düzeyine, kıdemine, rütbesine göre uygun talimleri hükmeye bağlamak. Ortak talimler farklılaştırıcı bir role sahiptir ve bu farklılık özel talimler içermektedir. Her dizinin bitiminde başkaları başlamakta, bir hat meydana getirmekte ve kendi hesabına alt bölümlere ayrılmaktadır. Bu örgütlenme öylesine olmaktadır ki her birey kendini, düzeyini ve mertebesini tanımayan bir dizinin içinde bulmaktadır. Talimlerin disiplinsel çok sesliliği. İkinci sınıf erler her sabah çavuşlar, onbaşılar, astubaylar birinci sınıf erler tarafından talim ettirileceklerdir. Birinci sınıf erler her pazar günü manga komutanı tarafından talim ettirileceklerdir. Onbaşılar ve astubaylar her salı öğleden sonra kendi alaylarının çavuşları tarafından ve bunlar da her ayın 2, 12 ve 22'sinde üst rütbeli subaylar tarafından talim ettirileceklerdir. İbit. Pedagojik uygulamaya kendini yavaş yavaş dayatan işte bu disiplinsel zamanı olmuştur. Eğitimin zamanını özelleştirerek ve bu zamanı yetişkinlerin zamanından kopartarak birbirlerinden tedrici sınımalarla ayrılan farklı aşamalar düzenleyerek her biri belli bir aşamada cereyan etmek zorunda olan ve artan güçlükte talimler içeren programlar belirleyerek bireyleri bu dizileri aşma biçimlerine göre niteliyerek. Disimilsel zaman, geleneksel eğitimin kabul töreni tipinden zamanının yalnızca öğretmen tarafından denetlenen tek bir sınavla yaptırıma bağlanan bütüncül zaman yerine kendi çoklu ve ilerleyen dizilerini ikame etmiştir. Ayrıntı düzeyinde çok titiz olan, eğitimin maddesini en basit unsuruna kadar bölmekte, gelişmenin her aşamasını sıkı basamaklar halinde hiyerarşikleştirmektedir ve aynı zamanda tarih itibariyle çok erkence olan, teknik modeli olarak ortaya çıktığı ideologların genetik çözümlemelerine geniş ölçüde el atmaktadır. Koskoca bir analitik pedagoji oluşmaktadır. Demya, 18. yüzyılın iyice başında okuma öğretiminin 7 düzeye bölünmesini istemekteydi. Birincisi harfleri tanımayı öğrenenler için, ikincisi hecelemeyi öğrenenler için, üçüncüsü kelime oluşturmak üzere heceleri birleştirmeyi öğrenenler için, dördüncüsü latinceyi cümleler halinde veya noktadan noktayı okuyanlar için. Beşincisi Fransızca okumaya başlayanlar için, altıncısı okuma konusunda en yeteneklileri için, yedincisi el yazmalarını okuyanlar için. Fakat öğrencilerin kalabalık olduğu durumlarda daha başka alt bölümler getirmek gerekecektir. Birinci sınıf dört grup içermek durumundadır. Biri basit harfleri öğrenenler için, bir diğeri karışık harfleri öğrenenler için, bir üçüncüsü kısaltılmış harfleri (a, e) öğrenenler için, sonuncusu da çift harfleri (ff, ss, tt, st) öğrenenler için. İkinci sınıf 3 gruba bölünecektir. DO hecesini do olarak hecelemeden önce her harfi teker teker sayanlar için. Bant, Brant, Spinks gibi en zor heceleri heceleyenler için vesaire. Demya, reglement, purle, echoes, dolavil, dolyon. 1716, sayfa 19. 20. Bu basamaklardan her biri unsurların birleştirilmesi esnasında aynı anda hem zihnin doğal bir ilerlemesi olan hem de eğitsel süreçler için bir yasa niteliğinde olan büyük bir zamansal dizinin içinde yer almak zorundadır. Birbirini izleyen faaliyetlerin dizi haline getirilmeleri sürenin iktidarın hesabına kuşatılmasını izin vermektedir. Ayrıntılı bir denetim ve zamanın her anına dakik bir müdahale, farklılaştırma, düzeltme, cezalandırma, eleme olanağı bireyleri açtıkları diziler için de ulaştıkları düzeye göre belirleme ve buna bağlı olarak kullanma olanağı. Zamanı ve faaliyeti birikimli hale getirme, onları bir bireyin nihai kapasitesi olan sonucu bir sonuç için toplumsal ulaşmış ve kullanılabilir olarak yeniden bulma olanağı. Zamansal dağınıklık toplanarak ondan bir yarar sağlanmakta ve elden kaçan bir süre üzerindeki egemenlik korumaktadır. İktidar, zamanda doğrudan doğruya eklemleşmekte, onun denetimini sağlamakta ve kullanımı garantilemektedir. Disiplinsel usuller, anları birbirleriyle bütünleşen, nihai ve dengeli bir noktaya doğru yönelen doğrusal bir zamanı ortaya çıkartmaktadırlar. Sonuç olarak evrilen bir zaman. Öte yandan, yönetsel ve ekonomik tekniklerine aynı sıralarda dizisel, yönelimli ve birikimli tipten toplumsal bir zamanı ortaya çıkarttıklarını hatırlamak gerekir. Gelişme terimleri içindeki bir evrimin keşfi. Disipline yönelik teknikler ise bireysel dizileri açığa çıkartmaktadırlar. Oluşum terimleri içindeki her evrimin keşfi, toplumların gelişmesi, bireylerin oluşumu, 18. yüzyılın bu iki büyük keşfi herhalde yeni iktidar teknikleriyle korelasyon içindedirler ve daha da kesin olan zamanı kesitlere ayırma, dizilere dönüştürme ve sentez ile bütünselleştirme yoluyla yönetme ve daha yararlı kılma konusundaki yeni bir tarzla korelasyon içindedirler. Bir iktidar makro ve bir de mikro fiziği kuşkusuz tarihin icat edilmesine değil de uzun zamandan beri böyle bir şeye ihtiyacı yoktu. Üniter sürekli iletimlerin icra edilmesi ve egemenliklerin uygulanmasında birikimli olan zamansal bir boyutun bütünleştirilmesine olanak vermişlerdir. O sıralarda oluştuğu haliyle evrimci tarihsellik öylesine derinlemesine oluşmuştur ki bu durum çoğu kimse için bir aşikarlıktır, iktidarın bir işleyiş tarzına bağlıdır. Hiç kuşkusuz tıpkı kronikler, soy ağaçları, başarılar, hanedanlar ve eylemlerin anı tarihinin uzun bir süre başka bir iktidar tarzına bağlı olması gibi, yeni tabi kılma teknikleriyle sürekli evrimlerin dinamiği, törensel olayların, hanedan özgürlüğünün yerine geçme eğilimine girmiştir. Bireysellik oluşumun küçük zamansal kontinuumu her halükarda tıpkı bireysellik hücre veya bireysellik organizma gibi disiplinin bir sonucu ve nesnesi benzemektedir. Ve zamanın dizileştirilmesinin merkezinde bireyliğinin dağıtımı ve hücrelere bölme için tablo haline getirme ne ise onun için aynı şey olan veyahut faaliyetler ekonomisi ve organik denetim için manevra ne ise onun için aynı şey olan bir usul yer almaktadır. İşte icraat, bedenlere hem tekrarlanan hem de farklı ama her zaman basamaklı olan görevlerin onun aracılığıyla yüklendiği bir tekniktir. Davranışı nihai bir duruma doğru artıran icraat, bireyin ya bu nihai duruma göre ya başka bireylere göre ya da bir güzergah cinsine göre sürekli olarak nitelendirilmesine olanak vermektedir. Böylece süreklilik ve zorlama biçimi altında bir gelişmeyi, bir gözlemi, bir nitelendirmeyi sağlamaktadır. İcraat bu tamamen disiplinsel biçime bürünmeden önce uzun bir tarihe sahip olmuştur. Ona askeri, dinsel, üniversiteler uygulamalarda bazen kabul ayini, bazen hazırlık töreni, bazen tiyatro probası, bazen de sınavı biçimde rastlanmaktadır. Sürekli olarak ilerlemeci olan doğrusal örgütlenmesi, zaman içindeki oluşumsal cereyan ediş biçimi en azından orduya ve okula geç tarihlerde girmişlerdir ve hiç kuşkusuz bunlar dinsel kökenlidirler. Çocuğu öğreniminin sonuna kadar izleyecek ve yıldan yıla, aydan aya artan karmaşıklıkta alıştırmalar içerecek olan bir program fikri, her halükarda ilk önce dinsel bir grubun içinde, ortak yaşam biraderleri tarikatının içinde ortaya çıkmışa benzemektedir. Bakınız, G. Jodina, Meir Aus Sources de la de Jealousus, 1968, sayfa 160, V.D. İlhamlarını... Ricebrook ve Renanya misliğinden derin bir şekilde alan bu biraderler, ruhani tekniklerin bir bölümünü eğitimle çakıştırmışlardır. Ve yalnızca ruhbanın değil, aynı zamanda yargıçların ve tüccarların eğitimiyle de örnek alınacak hocanın o yine doğru rehberlik yaptığı bir mükemmellik teması. Bu grubun içinde öğrencilerin öğretmen tarafından otoriter bir şekilde mükemmel duruma getirilmeleri haline gelmiştir. Çilekeşlik hayatının... Kendi için öngörülen, giderek katılaşan alıştırmalar, bilginin ve iyi bir hal ve gidişin edinilmesini belirleyen, karmaşıklıkları giderek artan ödevler haline gelmiştir. Cemaatin tümünün, selameti ulaşmak için sarf ettiği çaba, birbirlerine nazaran, tasnif edilen bireylerin ortaklaşı ve sürekli yarışları haline gelmiştir. Cemaat halinde yaşama ve selamet usulleri herhalde bireysel olarak belirlenen ama ortaklaşı olarak yararlı olan yatkınlıkların üretilmesine yönelik yöntemlerin ilk çekirdeği olmuşlardır. Liege, Devenport, Zwolle, Vessel okulları aracılığıyla ve ayrıca Jean Sturm'un 1538 tarihi Strasbourg'da bir jimnazyum örgütlenmesine ilişkin muhtirasının sayesinde. Bakınız, Bulletin de la Societ de Historia du Protestantisme Cilt 25 sayfa 199-505 Ordu, dinsel örgüt ve pedagoji arasındaki ilişkilerin çok karmaşık olduklarını kaydetmek gerekir. Roma ordusunun birimi olan Dekuria, Benedikli manastırlarında çalışma ve herhalde gözetim birimi olarak yeniden görülmektedir. Le Freres de la Vie Comin Ortak yaşam biraderleri bunu onlardan almışlar ve kendi pedagogik örgütlerine yerleştirmişlerdir. Öğrenciler kendi kolejlerinin tiyatro uygulamalarında bunu bir askeri model halinde benimsemişlerdir. Fakat dekor ya da sıra, saf, hat gibi unsurlarıyla daha askeri bir şamanın lehine labedilmiştir. edilmiştir. İcraat mistik veya çilekeş biçimi altında bu ölümlü dünyadaki zamanın selametin elde edilmesi için düzene sokulmasının bir biçimiydi. İcraat, batı tarihinde bazı karakteristiklerini korumakla birlikte yönünü yavaş yavaş tersine çevirecektir. İcraat, hayatın zamanını tasarruf etmeye, onu yararlı bir şekilde birikimli hale getirmeye ve iktidarın bu şekilde düzene sokulmuş zamanın aracılığıyla insanların üzerinde uygulanmasına yaramaktadır. Bir beden ve süre teknolojisinin bir unsuru haline gelen icraat, öte dünyaya doğru yoyunlaşmamakta, hiçbir zaman sona ermeyen bir boyun eğdirmeye yönelmektedir. 19. ayrımın sonu, sayfa 243. Ayrımın doğuşu, Michel Foucault, sayfa 243. Güçlerin bileşimi. Birbirliğin derinliği artırılınca gücün arttığına inanan eski ün yargı yük etmekle başlayalım. Bütün fizik yasalar takliye uygulanmaya kalkışıldıklarında kuruntular haline gelmektedirler. 17. yüzyılın sonundan itibaren piadenin teknik sorunu fizik kitle modelinden kurtulabilmek olmuştur. Mızraklar ve alay bozanlardan oluşan ordu, bu silahlar yavaş, belirsiz bir hedefe tam olarak nişan almaya izin vermez niteliktedirler. Bu durumda askeri birbirlik birlik ya fırlatılan bir gülle ya da bir sur veya bir kale gibi kullanılmaktaydı. İspanya ordusunun korkutucu piyadesi, askerlerin bu kitle içindeki dağılımları onların özellikle kıdemlerine ve yavuzluklarına göre yapılmaktaydı. Merkezde hacim ve ağırlık oluşturmakla birliğe yoğunluk vermekle görevli olan en yeni askerler önde, Açılarda ve kanatlarda erde ve kanatlarda en sır ve en becerikli olma ününe sahip askerler yer almaktaydı. Klasik dönem süresince ince bir eklemleşmeler oyununa geçirmiştir. Birim, alay, tabur, takım, daha sonra tümen. Bu terimin 1759'dan beri kullanılan anlamında. Belli biçime ulaşmak ve belli bir sonuç elde etmek için her bir diğerlerine göre yer değiştiren, birçok parçadan oluşan bir cins makine haline gelmektedir. Bu değişmenin nedenleri. Bunlardan bazıları ekonomiktir, her bireyi yararlı kılmak ve birliklerin eğitimi, idaresini, silahlanmasını verimli hale getirmek, değerli birim olan her ere en fazla etkinliği sağlamak. Fakat bu ekonomik nedenler ancak teknik bir dönüşümden itibaren belirleyici hale gelebilmişlerdir. Tüfeğin icadı Tüfeğin yaygınlaşması hareketinin başlangıcını kabaca Steenkert çarpışmasını 1699 koymak mümkündür. Alay bozandan çok daha kesin ve hızlı olan tüfek askerin becerisini değerlendirebiliyordu. Belli bir hedefi vurmaya daha elverişli olduğundan ateş gücünün bireysel düzende kullanılmasına olanak vermekteydi. Ve bunun tersini her askeri muhtemel bir hedef haline getiriyor ve aynı anda daha büyük bir hareketlilik gerektiriyordu. Böylece bir kitle tekniğinin birimleri ve insanları yaygın, nispeten esnek ve hareketli hatlar boyunca dağıtan bir sanatın lehine olmak üzere yok olmasına yol açmaktaydı. Bu nedenden ötürü bireysel ve kolektif yerleşimlerin, grupların veya tekil unsurların yer değiştirmelerinin, konum değişikliklerinin bir düzenden bir başkasına geçişin hesaplı kitapla uygulanması gereği ortaya çıkmıştır. Kısacası artık ilkesi hareketli veya hareketsiz kitle olan değil de, temel birimi tüfeğiyle birlikte hareket halindeki bir er olan, bir bölünebilir kesitler geometrisi olan bir mekanizmayı icat etmek gerekmiştir. Geometrinin bu önemi hakkında bakınız J'de, Biusobr, savaş bilimi esas olarak geometriktir. Bir taburun ve bir süvari bölüğünün cephe boyunca yerleştirilmesi henüz bilinmeyen bir geometrinin tek sonucudur. Commentaire sur le defences des places 1757 cilt 2 sayfa 307 ve hiç kuşkusuz askerin altında da en aza indirgenmiş hareketlerin temel eylemlerin zamanlarının işgal edilen veya geçilen mekan parçalarının icat edilmeleri gerekmiştir. Sonuç onu oluşturan temel güçlerin toplamından daha yüksek olması gereken üretken bir güç oluşturmak söz konusu olduğunda da ortaya aynı sorunlar çıkmaktadır. Bileşik iş günü çalışmanın mekanik gücünün katlanmasıyla, etkisini mekana yayılmasıyla veya üretim alanının ölçeğine göre daraltılmasıyla, kritik anlarda büyük iş miktarlarının seferber edilmesiyle bu üst üretkenliği kazansın. Bu bileşik iş gününün kendine özgü gücü, toplumsal bir iş gücü veya toplumsal işin gücüdür. Bizzat işbirliğinden doğar. Karl Marx, Le Kapital*, Cilt 1, 4. Bölüm, Ayrım 13 Marx birçok kereler iş bölüm sorunları ile askeri taktik sorunları arasındaki benzeşmelerin üzerinde durmuştur. Örneğin, tıpkı bir süvari bölüğünün saldırı gücünün veya bir süvari alayının direnme gücünün esas olarak bireysel güçlerin toplamından farklılaşması gibi soyutlanmış işçilerin, Mekanik güçlerin toplamı, bunların bölünmez tek bir işlemde birlikte ve aynı anda işlev görmeleriyle gelişen mekanik güçten farklılaşmaktadır. İbit. Böylece ortaya disiplinin karşılık vermek zorunda olduğu yeni bir talep çıkmaktadır. Etkisi, onu oluşturan temel parçaların tasarlanmış eklemleşmeleri aracılığıyla en çoğa çıkartılacak olan bir makine inşa etmek. Disiplin artık yalnızca bedenleri dağıtmak, onlardan zamanı çekip almak ve bunu birikimli hale getirmekten ibaret olmayıp, Etkin bir aygıt elde edebilmek için güçleri birleştirmektir. Bu talep ortaya birçok biçim altında çıkmaktadır. 1. Tekil beden, diğer bedenlerin üzerine yerleştirilebilecek, hareket ettirilebilecek, eksenleştirilebilecek bir unsur haline gelmektedir. Bu bedenin yılmazlığı veya gücü artık onu tanımlayan bahçe değişkenler değillerdir. Onu artık işgal ettiği yer, kapladığı aralık, yer değiştirmelerini belirleyen düzenlilik ve düzen tanımlamaktadır. Asker bir cesaret veya bir şeref olmasından önce hareketli bir mekanın bir parçasıdır. g askeri şöyle nitinlemektedir. Silah altında olduğu zaman en büyük çap olarak iki ayak yer işgal etmektedir. Eğer bir uçtan diğerini olarak alınırsa ve göğüsten omuzları olan en kalın yeri hesabıyla ilerlemektedir. Bir ayak yer tutmaktadır. Buna bir de onunla arkasındaki kişi arasındaki bir ayaklık gerçek açıklığı eklemek gerekir. Bu da asker başına her yönde iki ayak vermekte ve bir piyade birliğinin çarpışma esnasında ister saf düzeninde olsun, ister derinlik hesabı olsun, kaç saftan oluşuyorsa o kadar adımlık yer işgal ettiğini işaret etmektedir. J.A.D. Cibert, sayfa 27 Bedenin işlevsel olarak indirgenmesi ama aynı zamanda bu kesit bedenin eklemleştiği bütünün içine yerleştirilmesidir. Bedeni belirgin işler için parça parça işlesin diye terbiye edilmiş olan asker de kendi hesabına başka düzeyden bir mekanizmanın bir unsurunu meydana getirmek zorundadır. Askerler önce birer birer, sonra ikişer ikişer, sonra da büyük sayılar haline eğitileceklerdir. Silah kullanmayı öğrenmeleri sırasında askerler ayrı ayrı eğitirlerken onların bu işi ikişer ikişer yapmalarını ve soldaki sağdakine göre ayar yapması öğrensin diye sırayla yer değiştirmelerini dikkat edilecektir. Piade Eğitim Yönetmeliği 6 Mayıs 1755 Beden kendini çok kesimli bir makinenin bir parçası olarak oluşturmaktadır. 2. Disiplinin bileşik bir zaman oluşturmak için bir araya getirmek zorunda olduğu çeşitli kronolojik dizilerde aynı şekilde bu makinenin parçalarıdır. Herkesten en fazla güç miktarının çekilip alınarak optimal bir sonuç içinde bir araya getirilebilmesi için bazılarının zamanının Diğer bazılarının zamanla uydurulması gerekir. Örneğin Servan, ülkenin tümünü kaplayacak ve herkesin hiç kesintisiz ama içinde yer aldığı evrimsel keside ve oluşturucu kesime göre iş gördüğü askeri bir aygıtın hayalini kurmuştur. Askerlik hayatı çok erkenden çocuklara askeri çiftlik evlerinde silah mesleği üretildiğinde başlayacak ve emekli askerlerin son günlerine kadar gene bu aynı çiftlik evlerinde çocukları eğitmelerini, silah altına alınanlara manevra yaptırmalarını Asker talimlerine başkanlık etmelerini, onları gözetim altında tutmalarına, kamusal yararı olan çalışmalar yaptırtmalarına ve son olarak da birlikler sınırlarda çarpışırlarken ülke içi asayişi sağlamalarına kadar sürecektir. Eğer onu farklılaştırmak ve diğerleriyle birleştirmek bilinecek olursa hayatın hiçbir anı yoktur ki ondan belli bir güç çekilip alınamasın. Bu yüzden büyük atölyelerde hem çocuklara hem de ihtiyarlara başvurulmaktadır. Bunun nedeni bu gibi kimselerin başka yatkınlıkları olan işçilerin kullanılmalarına gerek olmayan bazı basit işleri yapabilecek durumda olmalarıdır. Üstelik bunların emek gücü ucuzdur. Son olarak da çalıştıkları zaman artık kimseye yük olmamaktadırlar. Bir maliyet hasil darı bir işletmeye ilişkin olarak çalışkan insanlık Aylaklığa ve onun devamı olan sefalete karşı bu manifaktürde 10 yaşından ihtiyarına kadar geçim olanakları bulabilir demekteydi. BİAD Eğitim Yönetmeliği 6 Mayıs 1755 Fakat bu farklı konolojilerin ayarlanması işi hiç kuşkusuz en incelmiş biçimle ilk öğretim alanında oluşacaktır. İlkokulun karmaşık saat düzeni 17. yüzyılda 19. yüzyılın başında Lancaster yönetiminin getirilmesine kadar olan süre içinde çakların birbirine eklenmesi işinde inşa edilecektir. Önce en büyük öğrencilere basit gözetim işleri verilmiştir sonra bunlara yapılan işlerin denetimi daha sonra da eğitim görevleri verilmiştir. Bu iş o kadar iyi yapılmıştır ki sonunda bütün öğrencilerin bütün zamanı ya eğitimi ya da eğitilme ile doldurulmuştur. Okul eğer iyi birleştirilirse her öğrencinin, her düzeyin, her anın genel eğitim süreci içinde sürekli olarak kullanıldıkları bir öğretme aygıtı haline gelmiştir. Karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı ilkokulun en büyük yandaşlarından biri bu gelişmenin ölçüsünü vermektedir. 360 çocuğun bulunduğu bir okulda, 3 saatlik bir ders esnasında her öğrenciyi teker teker eğitmek isteyen bir öğretmen, bunun her birini ancak yarım dakikasını verebilir. Yeni yöntem sayesinde 360 öğrencinin hepsi 2,5 saat süresince yazmakta, okumakta veya hesap yapmaktadır. Samuel Bernard cit. 3- Güçlerin titizlikle ölçülmüş olan bu bileşimi kesin bir komuta sistemi gerektirmektedir. Disiplin altına alınmış bireyin her faaliyeti ölçü kalıplarını göre bölümlere ayrılmalı ve etkinliği kısalığı ile açıklığına bağlı olan emirlerle desteklenmelidir. Emir açıklanmayı hatta formüle edilmeyi gerektirmemelidir. İstenilen davranışın harekete geçirilmesini sağlaması gerekli ve yeterlidir. Disiplin efendisi ve ona tabi kılınmış olan arasındaki ilişki işaretli olmaktadır. Söz konusu olan emrin anlaşılması değil de işaretin algılanması ve ona hemen önceden kurulu az çok yapay bir şifreye uygun olarak tepki gösterilmesidir. Bedenleri her birine zorunlu ve tek bir cevabın bağlı olduğu küçük bir işaretler dünyasının içine yerleştirmek. En küçük bir hasfiri ve en küçük bir mırıldanmayı bile despotça tamamen dışta bırakan terbiye tekniği. Disiplinli asker ona hangi emir verilirse verilsin itaat ederek işe başlamaktadır. İtaati hızlı ve körü körünedir. İtaatsizlik havası emre uymada en küçük bir gecikme sus sayılacaktır. De Bussanel, Le Bon Militar, 1770, Sayfa 2 İlkokul çocukları da aynı şekilde terbiye edilmektedirler. Az söz, açıklama yok, limitte ancak işaretlerle kesinti uğrayabilen çan, el çırpma, hareketler, öğretmenin basit bir bakışı veya Hristiyan okullarındaki biraderlerinin kullandıkları şu küçük tahta araç, Bunu işaret adı verilmekteydi. Ve bu alet, mekanik kısalığı içinde hem emir tekniğini hem de itaat ahlakını taşımak zorundaydı. Tam bir sessizlik. İşaretin ilk ve başlıca kullanımı öğrencilerin bakışlarını tek bir hareketle öğretmene yöneltmek ve onları öğretmenin yapmak istediği şey konusunda dikkatli kılmaktı. Böylece öğretmen çocukların dikkatini çekmek ve alıştırmaları kesmek istediği her seferinde işareti bir kere vuracaktır. İyi bir öğrenci işaretin sesini duyduğu her seferinde öğretmenin sesini veya daha doğrusu onu adıyla çağıran Tanrı'nın sesini duyduğunu düşünecektir. Bu durumda genç İsmail'in Duygularına sahip olacak, onun gibi ruhunun derinlerinde Tanrım işte buradayım diyecektir. Öğrenci işaretlerin şifresini öğrenmek ve bunların her birine otomatik olarak cevap vermek zorundadır. Dua edildikten sonra öğretmen işareti bir kere vurarak ve okumasını istediği öğrenciye bakarak ona başlamasını işaret edecektir. Okumakta olduğu bir harfi, bir heceyi veya bir kelimeyi kötü telaffuz etmesi üzerine bunu tekrarlatmak üzere arda arda iki kere vuracaktır. Öğrenci tekrar başa döndükten sonra kötü telaffuz ettiği kelimeyi birçok kereler okuduğu için tekrarlamazsa öğretmen onun biraz geriye gitmesi için arka arkaya üç kere vuracak ve öğrenci kötü okuduğu hece veya kelimeye varana kadar okurmaya ok devam edecektir. Rastal sayfa 137-138 ayrıca bakınız CH Demya sayfa 21 Karşılıklı Yardımlaşma Okulu anında tepki gösterilmesi gereken işaretler sistemi aracılığıyla yapılan bu denetimi daha da artıracaktır. Sözler emirler bile, işaýt unsurları gibi iş görmek zorundadırlar. Sıralarınıza giriniz. Çocuklar giriniz kelimesinde Fransızca'nın yapısı gereği bu kelime cümlenin ilk kelimesidir. Mak. Çocuklar sağ ellerini masaya gürültüyle koymakta ve aynı anda sağ bacaklarını da sıranın içine geçirmektedirler. Sıralarınızı kelimesinde ise diğer bacaklarını da geçirmekte ve küçük yazı tahtalarının karşısına oturmaktadırlar. Tahtaları alınız. Yine aynı şekilde alınız Fransızca'da başa gelir. Mak Alınız kelimesinde çocuklar sağ ellerini tahtaları önlerindeki çiviye asmaya yeren ipi uzatmakta ve sol elleriyle tahtayı ortasından tutmaktadırlar. Tahtaları kelimesinde tahtayı çividen kurtararak masanın üzerine koymaktadırlar. Journal pour l'instruction de Nisan 1816. Bakınız R. R. Turco. Lensayment, Mouchel and France, Dactylotes 1. Öğrencilerin günde 200'den fazla emir aldıklarını hesaplamıştır. İstisnai emirler hariç. Yalnızca sabah boyunca 26 sesli, 23 işaretli emir, 37 zil sesi ve 24 tane de düdüklü emir. Bu da 3 dakika başına bir zil veya düdük demektir. Özet olarak disiplinin denetlendiği bedenlerden itibaren 4 cins bireysellik veya daha doğrusu 4 nisiyeti donatılmış bir bireysellik yarattığı söylenebilir. Disiplin hücreseldir. Mekansal dağıtımlar sayesinde organiktir, faaliyetlerin şifrelenmesi sayesinde oluşumsaldır, zamanı birikimli hale getirilmesi sayesinde birleştiricidir, güçlerin birleştirilmesi sayesinde ve disiplin bunu yapabilmek için devreye dört büyük teknik sokmaktadır. Tablolar inşa etmekte, manevraları hükme bağlamakta, icraatlar yatmakta ve son olarak da taktikler düzenlemektedir. Belirli yerlere konulmuş olan bedenler, şifrelenmiş faaliyetler ve biçimlendirilmiş yatkınlıklarla çeşitli güçlerin, hasıllarının, bunların hesaplanmış bileşimleri sayesinde arttırıldığı aygıtlar inşa etme sanatı olan taktik, hiç kuşkusuz disiplinsel uygulamanın en yüksek biçimidir. 18. yüzyıl teorisyenleri bu bilginin içinde bireysel bedenlerin denetim ve icraatından en karmaşık çoğullukla içeren özel güçlerin kullanımına varana kadar tüm askeri uygulamanın temelini görmekteydiler. Disipline sokulan bedenin mimari, anatomi, mekanik ve ekonomisi. Taktik askerlerin çoğunun gözünde geniş savaş biliminin dallarından birinden başka bir şey değildir. Bana göre ise bu bilim temelidir. Bu bilimin bize kendidir. Çünkü birlikleri oluşturmayı, onları çarpıştırmayı öğretmektedir. Çünkü sayının eksikliğini yalnızca o tamamlayabilir ve kalabalığı yalnızca o çekip çevirebilir. Son olarak da insanlara, silahlara, gerilimlere, koşullara ilişkin bilgileri kapsayacaktır. Çünkü onun hareketlerini belirleyecek olan bu bilgileri kaplayacaktır. Çünkü onun hareketlerini belirleyecek olan bu bilgilerin birleştirilmesidir. de, G.Bert sayfa 4 Veyahut bu taktik terimi bir orduyu hareketleriyle ve eylemleriyle ve aralarındaki ilişkilerle oluşturan çeşitli birliklerden herhangi birine meydana getiren adamların karşılıklı konumları fikrini akla getirmektedir. P.Jolide Maiseroy Teori de la guerre, 1777 sayfa 2 Savaşın strateji düzeyinde siyasetin devamı olması mümkündür. Fakat siyasetin savaşın tam olarak ve doğrudan devamı değilse bile en azından iç karışıklıkları önlemek üzere askeri modelin temel araç olarak sürdürülmesi olduğunu unutmamak gerekir. Barış ve iş düzen tekniği olarak siyaset, Mükemmel ordudan, disiplinli kitleden, itaatkar ve yararlı birliklerden, kamptaki ve sahadaki manevra ve talimdeki alaydan meydana gelen düzeni devreye sokmanın çarelerini aramıştır. 18. yüzyılın büyük devletlerinde ordu iç barışı garanti altına almaktadır. Çünkü ordu gerçek bir güç, her zaman tehditkar bir silahtır ama aynı zamanda kendi şamalarını toplumsal bünyeye yansıtabilen bir teknik ve bir bilgidir. Eğer stratejiden geçen bir siyasi savaş dizisi varsa, bir de taktikten geçen ordu siyaset dizisi vardır. Savaşı devletler arası siyaseti yürütmenin bir biçimi olarak anlamayı izin veren stratejidir orduyu sivil bir toplumdaki savaş yokluğunu sürdürmeye olanak veren bir ilke olarak anlamayı izin veren taktiktir. Klasikçe, uluslararası ekonomik ve nüfussal güçlerinin onlara göre çarpıştırıldıkları büyük askeri ve siyasal stratejilerin doğumuna tanık olmuştur. Ama aynı zamanda devletlerin içindeki bireysel bedenlerin ve güçlerin denetiminin onun aracılığıyla icra edildiği titiz askeri ve siyasal taktiğin, Doğumuna da tanık olmuştur. Asker, askerlik kurumu, askerin kişisi, askerlik bilimi eskiden savaş adamını ifade eden şeyden o kadar farklıdırlar ki bu dönemde bir yandan savaş ile çarpışmanın gürültüsünün öte yandan da düzen ve barış döneminin itaatkar sessizliğinin bitişme noktasında uzmanlaşmıştır. Düşünce tarihçileri mükemmel bir toplum hayalini 18. yüzyıl filozoflarına atetmektedirler, ama aynı zamanda toplumun askeri bir de olmuştur. Bu hayalin temel atfı doğa durumuna değildi, de bir makinenin teçhizlikle tabi kılınmış olan çarklarına, ilk toplum sözleşmesine değildi, de sürekli baskılara, temel haklara değildi, de sonsuza kadar gelişmeye yönelen terbiye etmelere, genel iradeye değildi, de otomatik itaatkarlığa yönelik olmuştur. Ciberd, disiplini ulusal kılmak gerekirdi demekteydi. Resmettiğim devlet basit, sağlam, yönetmesi kolay bir idareye sahip olacaktır. Çok karmaşık olmayan yaylarla büyük sonuçlar elde eden şu büyük makinelere benzeyecektir. Bu devletin gücü gücünden, refahı refahından kaynaklanacaktır. Her şeyi yok eden zaman onun iktidarını artıracaktır. İmparatorlukların gerilemeye ve çökmeye maruz kalmalarının kader olduğunu düşündürten sıradan önyargıyı yalanlayacaktır. JA'da Cibert. S-23-24 Ayrıca bakınız Marx'ın ordu ve burjuva toplum biçimleri hakkında söyledikleri Engels'a mektup 25 Eylül 1857 Napolyon rejimi ve onunla birlikte onun yerine geçecek olan şu devlet biçiminin hukukçular kadar askerler, devlet danışmanları, düşük rütbeli subaylar, yasa adamları ve askeri kamp adamları tarafından da hazırlandığını unutmamak gerekir. Bu oluşma eşlik etmiş olan Roma'ya yönelik atıf, şu çiftte göstergeyi kendiyle birlikte taşımaktadır. Yurttaşlar ve lejyonerler, yasa ve manevra, hukukçular veya filozoflar toplumsal bünyenin inşası veya yeniden inşası için antlaşmada ilkel bir model ararlarken, askerler ve onlarla birlikte disiplin teknisyenleri bedenin bireysel ve ortaklaşı olarak baskı altına alınmasına yönelik usuller yoğuruyorlardı. 20. Ayrımın Sonu Sayfa 253 21. Hapishanenin Doğuşu Michel Foucault sayfa 254 İkinci ayrım İyi terbiye etmenin araçları Wallhausen 17. yüzyılın hemen başında doğru disiplinden sanki iyi bir terbiye etme sanatıymışçasına söz ediyordu. J.J. J. Wallhausen L'Art Militaria Pur l'Infanterie 1615 sayfa 23 Nitekim disiplinsel iktidar insanlardan bir şeyler sızdırmak veya çekip almak yerine Başlıca işli olarak terbiye etme görevine veya daha doğrusu daha fazla miktarda şey sızdırmak veya çekip almak için terbiye etme görevine sahip olan bir iktidardır. Güçleri azaltmak için onları birbirine eklemenin değil de onları artırmak ve onlardan yararlanmak üzere birbirlerine bağlamanın peşindedir. Kendine tabi kılmış olanları tek düze ve kitlesel bir şekilde dize getirmektense onları ayırmakta, onları ayırmakta, çözümlemekte, farklılaştırmakta, bu ayrıştırma süreçlerini gerekli ve yeterli tekilliklere kadar götürmektedir. Bedenlerin ve güçlerin hareketli, karışık ve yararsız kalabalıklarını, bir bireysel unsurlar çoğulluğu, ayrı küçük hücreler, organik özellikler, genetik kimlikler ve süreklilikler, birleşmelerden oluşan kesitler haline terbiye etmektedir. Disiplin, birey imal etmektedir. Bireyleri kendine hem nesne olarak hem de icraatın aracı olarak veren iktidarı özgü bir tekniktir. Bu, bizzat kendi üst gücüne bel bağlayabilecek muzaffer bir iktidar değil de, mütevazı, kuşkulu, hesaplı ama sürekli bir ekonomi tarzının üzerinde iş gören bir iktidardır. Eğer hükümranlığın muhteşem ayinleri ve devletin büyük aygıtlarıyla kıyaslanacak olursa, alçak gönüllü tarzlar ve düşük önemde usuller. Ve bu yüce biçimleri yavaş yavaş istila edenler, onların mekanizmalarını değiştirenler ve kendi usullerini dayatanlar, bu düşük önemdeki usuller olacaktır. Adli haygıtı da pek fazla gizli kalmayan bu istiladan kurtulamayacaktır. Disiplinsel iktidarın başarısı, hiç kuşkusuz basit aletlerin kullanılmasına bağlıdır. Hiyerarşik bakış, normalleştirici yaptırım, bunların birleşik hale getirilmeleri ve bu birleştirmenin bu bileşimi özgü olan sınav biçimi altında gerçekleştirilmesi. Hiyerarşik gözetim Disiplinin icra edilmesi, bakışlar aracılığıyla zorlayan bir düzenleme, Görmeye olanak veren tekniklerin iktidarın olanaklarını artırdıkları ve bunun yansıması olarak baskı altına alma araçlarının bu baskıların uygulandığı kişileri açıkça görülebilir kıldıkları bir makine gerektirmektedir. Klasik dönem boyunca bilim tarihinin övgülerinden çok azını muhafaza ettiği, insanın çokluğunu gözetleyen şu gözlem evlerinin yavaş yavaş kuruldukları görülmektedir. Fizik ve evren bilimin kuruluşu ile birlikte Bedene bürünen büyük teleskop, mercek, ışık demekleri teknolojisinin yanı sıra, görülmeden görme durumundaki bakışların çoklu ve birbirleriyle kesişen gözetimlerinin küçük teknikleri de yer almıştır. Işığa ve görünene ilişkin karanlık bir sanat, insana boyun eğdirmeye yönelik teknikler ve onu kullanmaya yönelik usuller boyunca insan hakkındaki yeni bir bilgiyi sessizce hazırlamıştır. Bu gözlemevleri evleri adeta ideal bir örneğe sahip olmuştur. Askeri kamp... Bu kamp adeta tamamen keyfe kalmış bir şekilde kurulan ve biçimlendirilen, hızla inşa edilen yapay bir kenttir. Olabildiğince fazla yoğunluğa ama aynı zamanda gizliliğe, silahlı adamların üzerinde olabildiğince büyük etkinliğe ve önleyici değere sahip olmak zorunda olan bir iktidarın üst noktasıdır. Mükemmel bir kampta iktidarın tümü yalnızca tek bir gözetim aracılığıyla icra edilmektedir ve her bakış iktidarın bütüncül işleyişinin bir parçası olmaktadır. Eski ve geleneksel kare biçimli plan, sayılamayacak kadar çok şema sayesinde büyük ölçüde geliştirilmiştir. Yolların geometrisi, çadırların sayı ve dağılımları, bunların gelişlerinin yönü, sıra ve dizilerinin düzenlenişi tam olarak tanımlamakta, birbirlerini denetleyen bakışların şebekesi resmedilmektedir. Talimhanede 5 hat çekilir. Bunlardan birincisi ikincisinden 16 ayak uzakta olur. Diğerlerinin her birinin arası 8 ayaktır ve sonuncusu silah kılıflarından 8 ayak uzaklıktadır. Silah kılıf az as subayların çadırlarından 10 ayak mesafede, tam olarak ilk sıranın karşısındadır. Bir birlik caddesi 51 ayak genişliğinde olur. Yüzbaşıların çadırları kendi bölüklerinin caddesine bakar şekilde konulur. Kapı doğrudan bölüye bakar. Reglement pour l'infanterie prussienne. Fransızca'dan çevir. Arsenal MS 4067 FO 144. Eski şemalar için bakınız. Brasiac Le discours militaire. 1623, sayfa 27-28 Montgomery, La Milis Franchise, sayfa 77 Yeni şemalar için, bakınız Benetton, De Morinche Historie de la Guerre 1741, sayfa 61-64 ve Dissertations, Surle Tentes Ayrıca bakınız Instruction, Surle Service des Reglements, de Cavalier dans les camps 29 Haziran 1753 Levhano 7 gibi birçok yönetmelik. Kamp genel bir görülebilirlik etkisiyle hareket eden bir iktidarın diagramıdır. Şehircilikte işçi kentlerinin, hastanelerin, tımarhanelerin, hapishanelerin, eğitim kurumlarının yapısında bu kamp modeli veya en azından bu modelin içerdiği ilke karşımıza uzun süre çıkacaktır. Hierarşik hale getirilmiş gözetimlerin adımlarını mekansal olarak birbirlerine uydurmaları içine kapatma ilkesi. Karanlık oda, Büyük optik bilim için ne olduysa kampta pek itiraf edilmeyen gözetim sanatı için öyle olmuştur. O sıralarda koskoca bir sorunsal gelişmektedir. Artık yalnızca görülmek, sarayların gösterişi veya dış mekanı gözetim altında tutmak, kalelerin geometrisi için değil de eklemlenmiş ve ayrıntılı iş denetimi, bu içeride bulunanları görünür kılmak için izin vermeye yönelen bir mimarinin sorunsalı. Daha da genel olarak bireylerin dönüştürmesi için de, bir işlemci olacak bir mimarinin sorunsalı. Barındırdıkları üzerinde etki etmek. Onların hal ve gidişine müdahale etmek. İktidarın etkilerini onlara kadar yöneltmek. Onları bir bilgi edinme sürecinde sunmak. Onları değiştirmek. Taşlar bilinebilir ve itaatkar kılabilirler. Kapatmanın ve çitlemenin eski basit yamasının yerine giriş ve çıkışı önleyen kalın duvar. Sağlam kapı, açıklıkların, boşların ve doluların, geçitlerin ve şeffaflıkların hesabı geçmeye başlamıştır. Hastane yapı işte böylece tıbbi eylemin aracı olarak yavaş yavaş örgütlenmektedir. Hastaların daha iyi gözetimi altında tutulmalarına ve böylece tedavilerin daha iyi ayarlanmalarına izin verme durumundadır. Binaların biçimi, hastaların titiz bir şekilde ayrılmaları hastalıkların yayılmalarını önlemek zorundadır. Son olarak da havalandırma ve her yatağın etrafında dolaştırılan hava, sağlığa zararlı buharların hastanın çevresinde kötü etkilerini yaymak üzere yoğunlaşmalarını engellemek zorundadırlar. Hastane Yüzyılın ikinci yarısında düzenlenmek istenileni bu hastane türü için Hotel Dieu Hastanesi'nin ikinci kez yanmasından sonra ne kadar da çok proje yapılmıştır. Sefalet ve yakında gelecek ölümü barındıran bir çatıdan ibaret değildir. Bizzat kendi maddeliği içinde bir tedavi işlemcisidir. Tıpkı okul, binanın bir terbiye etme işlemcisi olmasının gerektiği gibi, Paris Duvernay'ın askeri okulda tasarladığı ve Gabriel'e en ince ayrıntılarını varana kadar dayattığı pedagojik bir makinedir. Güçlü bedenler geliştirmek sağlığın gereğidir. Uzman subayları elde etmek nitelendirmenin gereğidir. İtaatkâr askerler biçimlendirmek siyasetin gereğidir. Fuhuş ve eşcinselliği önlemek ahlakın gereğidir. Bireylerin arasına su geçirmez engellerin ama aynı zamanda sürekli gözetim delikleri konulmasının dörtlü nedeni. Askeri okulun Bizzat binası bir gözetim altında tutma aygütü olmak zorundaydı. Yatak odaları sanki bir dizi küçük hücreymişçesine bir koridor boyunca dağılmışlardır. Düzenli aralıklarla bir subay lojmanı bulunmaktaydı. Böylece her on öğrencinin solunda ve sağında birer subay bulunmaktaydı. Öğrenciler gece boyunca bu odalarda kapatılıyorlardı ve Paris her odanın koridor tarafındaki bölmesinin destek yüksekliğinden tavana bir iki ayak kalana kadarki kısmının camlı olması konusunda ısrar etmişti. Bu canlara şöyle bir bakmanın zevkli olmasının dışında bu düzenlemeden kaynaklanacak disiplin nedenlerinden söz etmeden bunun birçok bakımdan yararlı olduğu söylenebilir. Zikr R. Laoulan L'Ecole Militaire de Paris 1950 sayfa 117-118 Yemekhanelerde etüt müfettişlerinin yemek esnasında kendi kesimlerindeki tüm öğrencilerin masalarını görebilmeleri için onların masalarına koymak üzere biraz yüksekçe bir peyke hazırlanmıştı. Bu işle görevli gözetmenlerin, öğrencilerin baş ve ayaklarını görebilmeleri için yan ayrımları yeteri kadar yüksek yüz numaraları yerleştirilmiştir. Ulusal Arşiv MM666-669 J. Bentham, erkek kardeşinin ilk ponoptikon fikrine askeri okul ziyareti sırasında ulaştığını anlatmaktadır. Gözetimin, mimarinin binlerce nursuz düzenekle sürdürdüğü sonsuz vesveseleri. Bunlar, ancak bu küçük ölçekli ama hiçbir boşluğu olmayan, Araç takımının bireysel davranışları giderek artan bir şekilde normalleştirmesi ve çerçevelemesindeki rolü unutulacak olursa önemsiz sayılabilecektir. Disipline yönelik kurumlar adeta bir hal ve gidiş mikroskobu olarak işleyen bir mekanizma sağlamışlardır. Bunların gerçekleştirdikleri ince ve analitik bölmeler insanların etrafında bir gözlem, kayıt ve terbiye aygıtı oluşturmuşlardır. Bu gözlem makinelerin içinde bakışları nasıl alt bölmeleri ayırmalı, bunların arasındaki bağlantıları ve iletişimleri nasıl kurulmalı. Bunların hesaplı kitaplı çoğulluklarından türdeş ve sürekli bir iktidarın kaynaklanması için ne yapım bulmalı? Tam bir disiplinsel aygıtı tek bir bakışla her şeyi sürekli olarak görmeye olanak verecektir. Merkezi bir nokta aynı anda hem her şeyi aydınlatan ışıkların kaynağı hem de bilinmesi gereken her şeyin yoğunlaşma yeri olacaktır. Hiçbir şeyi kaçırmayan mükemmel göz ve tüm bakışların yönelik olduğu merkez. Lido'nun Ars Senans'ı inşa ederken hayal ettiği budur. Daire biçimde düzenlenmiş olan ve hepsi de içe doğru açılan binaların merkezinde yüksek bir bina. Tüm yönetimsel, Asayiş ve gözetime ilişkin denetimin ekonomisine ilişkin ve itaat ile çalışmaya yönelik teşvikleri sağlayan dinsel işlevleri kendi bünyesinde toplayacaktır. Bütün emirler buradan gelecek, tüm faaliyetler burada kaydedilecek ve bütün hatalar burada fark edilecektir ve yargılanacaktır. Ve bütün bunlar kesin bir geometrinin dışında başka hiçbir şeyden destek almadan hemen gerçekleştirilecektir. 18. yüzyılın ikinci yarısında dairesel mimarilere, bakınız Levano 12-13-16, tanınan prestijin nedenleri arasında hiç kuşkusuz buna da yer vermek gerekmektedir. Bu cins mimariler belli bir siyasal ütopyayı ifade etmektedir. Fakat disiplinsel bakışın fiili durumda bağlantılara ihtiyacı olmuştur. Piramit, İki ihtiyacı bir daireden daha iyi cevap verebilirdi. Boşluğu olmayan bir şebeke oluşturmak için oldukça tam olmak, buna bağlı olarak bu şebekenin basamaklarını artırmak ve onları denetlenecek tüm yüzeye dağıtmak ve buna karşılık disipline sokulacak faaliyetin üzerinde hareketsiz bir ağırlık meydana getirmemek için oldukça gizli olmak ve bu faaliyet için bir fren veya engel oluşturmamak. Disiplinsel düzenekle onun mümkün etkilerini artıran bir işlev olarak bütünleşmek. Mercilerini artırması ama bunu üretici işlevini büyütmek için yapması gerekmektedir. Gözetimi özelleştirmesi ve onu işlevsel kılması gerekmektedir. Bu yeni tipten bir gözetimin örgütlediği büyük atölyeler ve fabrikaların sorunudur. Bu gözetim, monifaktör rejiminde yönetmelikleri uygulatmakla görevli müfettişlerin dıştan sağladıklarından farklıdır. Şimdi yoğun, sürekli bir denetim söz konusudur. Bu denetim tüm çalışma sürecini kapsamaktadır. Yalnızca üretimi... Cins, ham madde miktarı, kullanılan alet tipi, ürünlerin boyut ve nitelikleri yönelmemekte, aynı zamanda insanların faaliyetini, yapma bilgilerini, işe ele alma biçimlerini, hızlarını, heveslerini, hal ve gidişlerini de hesaba katmaktadır. Fakat aynı zamanda işçilerin ve çırakların yanında bizzat bulunan ustanın iş denetiminden de farklıdır. Çünkü memurlar, gözetmenler, denetçiler ve ustabaşılar tarafından yapılmaktadır. Denetim görevleri, üretim aygıtının büyümesi ve karmaşıklaşması ölçüsünde daha da gerekli ve daha güç hale gelmiştir. Gözetim altında tutmak, o sıralarda tanımlanmış ama üretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olmak zorunda olan bir işlev haline gelmiştir. Gözetim, üretim sürecini tüm uzunluğu boyunca ikiye katlamak zorundadır. Uzmanlaşmış, sürekli olarak mevcut ve işçilerden ayrı olan bir personel vazgeçilmez hale gelmiştir. Büyük manifaktürde her şey çan sesiyle yapılmaktadır. İşçiler zorlanmakta ve azarlanmaktadır. Aslında kalabalıklaşma ile birlikte gerekli hale gelen bir komuta durumuna ve onların karşısında bir üstünlük durumuna alışan memurlar işçilere sert veya küçümseyerek davranmaktaydı. Bu nedenle bu işçilerin ya daha değerli ya da manifaktürde gelip geçici oldukları olmaktadır. Enstiklopediya Manifaktür Maddesi fakat işçiler bu yeni tipten gözetim rejiminin yerini önce tipinden bir çerçeveyi tercih ediyorlarsa da patronlar bu yeni gözetim tarzında endüstriyel üretimin özel mülkiyet ve kar sisteminin ayrılmaz bir unsurunu bulmaktadır. Bir fabrika büyük bir demirhane veya bir maden ölçeğinde masraf kalemleri o kadar artmıştır ki her nesne üzerindeki en küçük özensizlik bile bütünün üzerinde muazzam bir zararı yol açacak ve bu da yalnızca karlara yok etmekle kalmayacak aynı zamanda sermayenin de yol açacaktır. Fark edilmeyen ve bu yüzden her gün tekrarlanan en küçük beceriksizlik bile işletme için onu kısa zamanda yok edecek kadar zararlı hale gelebilir. Bu olgudan ötürü yalnız ya da oradan mülk sahibine bağlı olan ve bu işle görevlendirilmiş olan kimseler, bir kuruşun bile yararsız yere yara harcanmamasını, günün bir anının bile kaybedilmemesini gözetim altında tutabilirler. Bunların rolleri, işçileri gözetim altında tutmak, yönetim kurulunu her olaydan haberdar etmek olacaktır. Kurnol, Considerations, Dinted, public, surle, droid, exploiter, les mines. 1970 Ulusal Aşi AX4. Gözetim aynı anda hem üretim aygıtının bir iç parçası, hem de disiplinsel iktidarın uzmanlaşmış bir çarkı olduğu ölçüde belirleyici bir ekonomik işlemci haline gelmektedir. Karl Karl Marx, bu gözetim yönetim ve aracılık işlevi, Kendine bağımlı olan çalışma işlevinin ortaklaşa olduğu andan itibaren sermayenin işlevi haline gelmiş ve kapitalist işlev olarak özel nitelikler kazanmıştır. Le Capital, Kitap 1 4. Bölüm Ayrım 13 İlk öğretiminin yeniden örgütlenmesinde de aynı hareket, gözetimin uzmanlaşması ve pedagojik bağlantıyla bütünleşmesi, köy okullarının sayısının artması, bunların öğrencilerini çoğalması, bütün bir sınıfın faaliyetini eş anlı olarak ayarlamaya olanak veren Yöntemlerin yokluğu, bu nedenden kaynaklanan düzensizlik ve karışıklık, denetimlerin devreye sokulmalarını gerekli hale getirmekteydi. Betankur öğretmene yardım etmek üzere en iyi öğrencilerin arasında koskoca bir subaylar, eminler, gözlemciler, çalıştırıcılar, tekrarlatıcılar, doğa okuturucular, yazı görevlileri, mürekkep alıcıları, doğacılar ve ziyaretçiler dizisi seçmiştir. Böylece tanınan rolleri iki düzlemde yer almaktadır. Bunlardan bazıları maddi görevlere, Mürekkefe kağıt dağıtmak, artıkları fakirlere vermek, bayram günlerinde ruhani betinler okumak gibi. Diğerleri de gözetim görevlerine denk düşmektedir. Gözlemciler, kimin sırasından ayrıldığını, kimin konuştuğunu, kimin tesbih ve saatin olmadığını, kimin aynı esnasında doğru durmadığını, kimin sokakta mütevazi davranmadığını veya konuştuğunu kaydetmek zorundadır. Ödevleri derslerini çalışırken gevezelik eden ve mırıldananları, yazmayanları veya dolaşanları uyarmak olan zılgıççılar, okula gelmeyen veya ağır kabahatler işlemiş öğrencileri, aileleri nezdinde araştıran ziyaretçiler. Eminlere gelince bunlar diğer tüm subaylara gözetim altında tutmaktadır. Yalnızca tekrarlatıcıların pedagojik bir rolleri vardır. Bunlar öğrencileri ikişer ikişer alçak sesle okutturmaktadırlar. M.I.D.B. -E Instruction Metodik, Pur-Lekol 1669 sayfa 68-69 Öte yandan bundan birkaç on yıl sonra Demia aynı tipten bir hiyerarşiyi yeniden ele almıştır. Ama şimdi gözetim işlemlerinin adeta hepsi pedagojik bir role yüklenerek iki katına çıkmıştır. Bir öğretmen yardımcısı kalem tutmasını öğretmekte, öğrencinin eline rehberlik etmekte, hataları düzeltmekte ve aynı zamanda tartışıldığında hataları işaretlemektedir. Bir başka öğretmen yardımcısı ise okuma sınıfında aynı görevlere sahiptir. Diğer subayları denetleyen ve genel hal ve gidişi gözetim altında tutan Emin, yeni gelenleri okul faaliyetlerini uyarlamakla da görevlidir. Onbaşılar dersleri sekirar ettirmekte ve dersini bilmeyenlere işaret etmektedir. CHDMİA, OP, cit. sayfa 27-29, kolej örgütlenmesinde de aynı türden bir olgu kaydedilebilir. Ders nazırları uzun süre küçük öğrenci gruplarının ahlaki sorumluluğunu taşıyan bağımsız hocalar olmuşlardır. 1762'den sonra hem daha ileri hem de hiyerarşi ile daha çok bütünleşmiş bir denetim tipinin ortaya çıktığını görülmektedir. Gözetmenler, bölüm öğretmenleri, ast öğretmenler, bakınız Dupont Ferrier, The College de Clermont au Lise, Louis Le Grand 1, sayfa 254 ve 476. Burada karşılıklı yardımlaşma tipinden bir kuruluşun taslağı söz konusudur. Bu kuruluşta üç süreç tek bir düzenek içinde birleştirilmiştir. Asıl eğitim, bizzat pedagojik faaliyetin uygulanmasıyla bilgi edinilmesi, son olarak da karşılıklı bir hiyerarşik bir gözlem. Tanımlanmış ve kurala bağlanmış bir gözetim ilişkisi, eğitim uygulamasının kalbin içine yerleşmiştir. Artık ekleme veya bitişik bir parça olarak değil de, ona işkin ve onun etkinliğini artıran bir mekanizma olarak. Hiyerarşik Sürekli ve işlevsel gözetim, huşkusuz 16. ve 17. yüzyılın büyük teknik icatlarından biri değildir. Ama onun sinsi bir şekilde yaygınlaşmasının önemini kendiyle birlikte taşıdığı yeni iktidar mekanizmalarına borçludur. Disiplinsel iktidar, onun sayesinde bütünleşmiş, ekonomiye ve icra edildiği düzeneğin amaçlarına işten bağlanmış bir sistem haline gelmektedir. Aynı zamanda çoklu, otomatik ve anonim bir iktidar olarak da örgütlenmektedir. Çünkü... Gözetimin böylece dayandığı ve işleyişinin yukarıdan aşağı doğru bir ilişkili arığının işleyişi olduğu doğruysa da bu ağ aynı zamanda belli bir noktaya kadar aşağıdan yukarı ve yanlara doğru da olmaktadır. Bu ağ bütününün tutunmasını ve iktidarın birbirlerinden destek alan etkilerinin onun içinden bütün olarak geçmelerini sağlamaktadır. Sürekli olarak gözetim altında tutulan gözetmenler, disiplinlerin, yaraşik hale getirilmiş olan gözetimi içindeki iktidar bir nesne gibi elde tutulmakta, bir mülkiyet gibi aktarılmakta, bir makineler bütünü gibi çalışmaktadır. Ve piramit gibi olan örgütlenmesinin ona bir başkan verdiği doğruysa da, aygıtın tümü iktidar üretmekte ve bireyleri sürekli ve daimi bir alanının içine dağılmaktadır. Bu da disiplinsel iktidara aynı anda hem tamamen açık, çünkü her yerdedir ve hep uyanıktır, ilki olarak hiçbir karanlık alan bırakmamaktadır ve denetim yapma görevine sahip olanları bile aralıksız denetlemektedir. Hem de tamamen gizli. Çünkü sürekli olarak işlemektedir ve bunun büyüyecek bir bölümü sessizlik içinde olmaktadır. Olması olan sağlamaktadır. Disiplin kendi kendini kendi mekanizmalarıyla destekleyen ve gösterimlerin parlaklığının yerine hesaplı bakışların kesintesiz oyununu ikame eden ilişkisel bir iktidarı işletmektedir. İktidar fiziği Bedeni el konulması, gözetim tekniklerinin sayesinde optik ve mekanik yasalarına göre koskoca bir mekanlar, hatlar, perdeler, demetler, devreler oyununa göre ve en azından ilki olarak aşırılığa, güce, şiddete başvurmadan icra edilmektedir. İktidar, görünüşte ne kadar az bedenselse o kadar bilgince fizik olmaktadır. 21. Ayrımın Sonu Sayfa 265 Ayrım saniyenin Doğuşu Michel Foucault Sayfa 265 Normalleştirici Yaptırım 1. Şövalye Polen'in Öksüzler Yurdu'nda her sabah yapılan mahkeme oturumları koskoca bir törensel çerçeveye yer vermekteydi. Bütün öğrencileri mükemmel bir sıralanma, hareketsizlik ve sessizlik içinde çarpışma halinde bulduk. 16 yaşında genç bir soylu olan başkan, elde kılıç, sıranın dışındaydı. Birlik onun emriyle çember oluşturmak üzere hızlı adımla harekete geçti. Meclis merkezde toplandı, her subay kendi birliğinin 24 saatlik raporunu verdi itikam edilenlerin kendilerini doğrulamalarına izin verildi. Tanıklar dinlendi, müzakere yapıldı ve anlaşmaya varılınca birliğin başı suçların sayısını, suçların cinsini ve emredilen cezaları yüksek sesle bildirdi. Daha sonra birlik büyük bir düzen içinde geçit yaptı. Pichette de Rochemont, Journal de Genève, 5 Ocak 1788. Bütün disiplinsel sistemleri merkezinde küçük bir kezinde küçük bir ceza mekanizması işlemektedir. Bu mekanizma kendi yasaları, kendi özelleşmiş cezaları, kendine özgü yaptırım biçimleri, kendi yargılama oturumlarıyla bir cins adalet ayrıcalığından yararlanmaktadır. Disiplinler, bir alt ceza sistemi kurmakta, yasaların boş bıraktıkları bir mekanı çevrelemekte, nispi kayıtsızlıklarından ötürü büyük ceza sistemlerinin elinden kaçan bir davranış bütünlüğünü nitelemekte ve bastırmaktadırlar. İşçiler içeri girerken birbirlerini selamlamak zorundadır. Ayrılırlarken kullandıkları mal ve aletleri toplamak ve gözetim esnasında lambalarını söndürmek zorundadır. İşçileri hareketlerle veya başka bir şekilde eğlendirmek bilhassa yasaklanmıştır. İşçiler dürüstçe ve edeplice davranmak zorundadır. Bay Oppenheim'e haber vermeden yerinden 5 dakikadan fazla ayrılan yarın gün için not edilecektir bu küçük cezayı Adalet içinde hiçbir şeyin unutulmadığından emin olmak üzere Bay Oppenheim'a ve arkadaşlarına zarar verebilecek her şeyin yapılması yasaklanmıştır. Reglement M. Oppenheim 29 Eylül 1809 Atölyede, okulda, orduda, koskoca bir zaman, geç kalmalar, yerini bırakmalar, işin kesintiye uğratılması, faaliyet, dikkatsizlik, ihmal, heves yokluğu, tavır, kabalık, itaatsizlik, söylev, gezelik, haddini bilmezlik, Beden, düzgün olmayan tutumlar, uygunsuz hareketler, pislik, cinsellik, utanmazlık, açık saçıklık, mikro cezalandırma sistemi hüküm sürmektedir. Bununla birlikte, hafif bedeni cezadan, küçük ölçekli mahkumiyetler ve düşük dereceli aşağılamalara varana kadar koskoca bir ince usuller dizisi cezalandırma olarak kullanılmaktadır. Aynı anda, hem tavırlarının en önemsiz kesirlerini cezalandırılabilir kılmak, hem de disiplin aygıtıyla ilgisizmiş gibi gözüken unsurlara, Cezayi bir işlev vermek söz konusudur. Sonunda her şey en küçük şeyin bile cezalandırılmasına yarayabilsin. Her özne kendini cezalandırabilir, cezalandırır bir evrensellik içinde bulsun. Cezalandırma kelimesinden çocukların işledikleri kabahati hissettirebilecek her şey, onları küçük düşürebilecek, onların kafasını karıştıracak her şey anlaşılmalıdır. Belli bir soğukluk, belli bir kayıtsızlık, bir soru, bir küçük düşürme, bir görevden alma. Rasal Sayfa 204-205 2. Fakat disiplin kendiyle birlikte kendine özgü bir cezalandırma biçimini taşımaktadır ve bu yalnızca mahkemenin küçültülmüş bir modelinden ibaret değildir. Disiplinsel cezalandırma alanına ait olan kurallara uyulmaması, kurallara uygun olmayan her şey, kurallardan uzaklaşan her şeydir, sapmalardır. Uygun olmamanın belirsiz alanı cezalandırabilir niteliktedir. Asker istenilen düzeye ulaşamadı her seferinde bir hata yapmaktadır. Öğrencinin hatası aynı zamanda küçük bir suç, ödevlerini yerine getirme yeteneksizliğidir. Prusya piyade talimnamesi tüfeğini gerektiği gibi kullanmasını öğrenememiş olan askere olabilecek tüm sertlikle davranılmasında yatmaktaydı. Aynı şekilde bir ilkokul çocuğu bir gün önceki din dersini öğrenmemişse bugün hiç hatasız öğrenmeye zorlanabilirdi. Yarın ondan bunu tekrarlaması istenecektir veya bu dersi Ayakta veyahut diz çökmüş olarak ve elleri kavuşmuş durumda dinlemeye zorlanacaktır veyahut ona herhangi başka bir ceza uygulanacaktır. Disiplin cezalarının sağlamak zorunda oldukları düzen karma cinstendir. Bir yasa, bir program, bir yönetmelik tarafından açık bir şekilde konulmuş olan yapay bir düzendir. Ama aynı zamanda doğal ve gözlenebilir süreçler tarafından tanımlanan bir düzendir. Öğrenim süresi, bir alıştırmanın zamanı, yatkınlık düzeyi, aynı zamanda bir kuralda olan bir düzenliğe atıfta bulunmaktadır. Hristiyan okullarının öğrencileri henüz asla beceremeyecekleri bir derste konulmamalıdır. Çünkü bu durumda hiçbir şey öğrenememe tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmış olacaklardır. Ancak her safhanın süresi yönetmelikte saplanmıştır ve 3 sınav sonunda bir üst mertebe geçemeyen açıkça cahiller sırasında konulmalıdır. Disiplin rejiminde ceza çifte bir hukuki, Doğal atıf içermektedir. 3. Disiplinsel cezanın işlevi sapmaları azaltmaktır. Demek ki esas olarak ıslah edici olmak zorundadır. Doğrudan adli modelden alınan cezaların para cezası, kamçı, zindan, yanı sıra disiplin cezaları alıştırmaya yönelik cezalara öncelik vermektedirler. Yoğunlaştırılmış, artırılmış birçok kereler tekrarlanan çıraklık. 1766 tarihli piyade talimnamesi belli bir ihmalkarlık veya kötü niyet gösterecek olan birinci sınıf erlerin en alt sınıfa geri gönderileceklerini ve bunların birinci sınıfa ancak yeni talimlerden ve yeni bir sınavdan sonra tekrar çıkabileceklerini öngörmekteydi. J. B. de Lassal'ın kendi cephesinden söylediği üzere, tüm cezaların içinde yazı cezaları bir öğretmen açısından en dürüst olanı, ebeveynler içinde en avantajlı ve hoş olanıdır. Bu cezalar, bizzat çocukların yanlışlarından bu yanlışların düzeltilmesi ilerlemelerini artırma olanakları sağlamaya izin vermektedir. Örneğin, Yazmaları gerekenin tümünü yazmayanlar veya bu ödevlerini iyi yapmak için özen göstermeyenlere bazı yazı veya ezber cezaları verilebilir. İbit. Disiplin cezası büyük bölümü itibariyle zorunluluğun kendiyle aynı biçimdedir. İhlal edilen yasanın intikamından çok onun tekrar ettirilmesi iki katına çıkartılmış ısrarıdır. Öylesine ki ondan beklenen ıslah etkisi sona erme veya pişmanlıklar bir eklenti olarak geçmektedir bir terbiye mekaniği ile doğrudan elde edilmektedir. Cezalandırmak idman ettirmektir. 4. Ceza disiplin içinde çifte bir sistemin unsurundan başka bir şey değildir. Ödül, yaptırım ve terbiye ile baskı altına alma sürecinde işlemci haline gelen bir sistem olmaktadır. Öğretmen elinden geldiğince ceza vermekten kaçınacaktır. Tersine tembeller cezadan çok tıpkı hamaratlar gibi ödüllendirilme arzusuyla daha çok tahrik olduklarından Ödülleri cezalardan daha sık hale getirmeye uğraşmalıdır. İşte bu nedenden ötürü öğretmen ceza vermek zorunda kaldığında bunu uygulamadan önce eğer başarabilirse çocuğun kalbini kazanması çok yararlı olacaktır. Çenç Demin, Hop, Sayfa 17 Bu iki huzurlu mekanizma disipline yönelik cezalandırımın karakteristiği olan belli sayıda işleme izin vermektedir. Öncelikle hal ve gidişle performansların iyi ve kötü gibi iki zıt değerden itibaren nitelenmesi, ceza adaletinin tanıdığı haliyle yasağın basit paylaşımını yerine olumlu kutup ile olumsuz kutup arasında bir dağılım vardır. Tüm hal ve gidiş, iyi ve kötü notlar, iyi ve kötü puanlar alanına girmektedir. Bunun dışında bir miktar sallaştırma ve rakamsal bir ekonomi kurmak mümkündür. Sürekli olarak güncelleştirilen bir ceza muhasebesi, herkesin ceza bilançosunun elde edilmesine olanak vermektedir. Okul, adaleti en azından ana hatlarına, ordu ve atölyede rastlanılan bu sistemi çok uzaklara götürmüştür. Hristiyan okullarındaki biraderler, koskoca bir ayrıcalıklar ve ödev cinsinden cezalar mikroekonomisi örgütlemişlerdir. Ayrıcalıklar, öğrencilerin kendilerine verilen cezalardan kurtulmalarına yarayacaktır. Örneğin, bir öğrenciden ceza olarak din dersinden 4 veya 6 soruyu yazması istenebilir. Bu cezadan birkaç ayrıcalık puanı sayesinde kurtulabilir. Öğretmen soru başına kaç puan gerektiğine karar verecektir. Ayrıcalıklar belli sayıda puan ettiklerinden öğretmen de birincilere para gibi hizmet edecek daha düşük değerli olanlarına sahiptir. Örneğin bir öğrenci ancak 6 puan karşında kurtulabileceği bir ödev cezası alırsa bir de 10 puanlık bir ayrıcalığı varsa bunu öğretmene sunar. O da geriye 4 puan verir ve diğerleriyle de böyle olur. Lasal, sayfa 166. Burada hoşgörü sisteminin başka bir bağlama aktarılması vardır ve bu miktarsallaştırma oyunuyla borç ve alacakların bu dolaşımıyla notların artı ve eksiler halinde sürekli olarak hesaplanması sayesinde disiplin aygıtları, iyi ve kötü özneleri birbirlerine nazaran hiyerarşik hale getirmektedir. Bu sürekli cezalandırma sisteminin mikroekonomisi ekonomisi boyunca eylemlere değil de bizzat bireylerin kendilerine, doğalarına, potansiyellerini, düzeylerini veya değerlerine yönelik bir farklaştırma iş görmektedir. Disiplin eylemleri, kesin yaptırımlar uygulayarak bireyleri gerçek olarak tartmaktadır. Devreye soktuğu ceza sistemi, bireylerin tanımlası devresiyle bütünleşmektedir. 5. Mertebeleri veya rütbelere göre dağıtım yapmanın çifte bir rolü vardır. Sapmaları belirlemek, nitelikleri, uzmanlıkları ve yatkınlıkları hiyerarşik hale getirmek ama aynı zamanda cezalandırmak ve ödüllendirmek. Düzene sokmanın cezai işleyişi ve yaptırımın sıralamalı karakteri, Disiplin, rütbe veya yer kazanılmasına olanak vererek yalnızca telpiler oyunu ile ödüllendirmektedir. Gerileterek veya rütbe tenzil ederek cezalandırmaktadır. Askeri okulda karmaşık bir şeref sınıflandırması sistemi devreye sokulmuştur. Bu sınıflandırmayı ve az çok soylu veya utanılacak cezaları herkesin görebileceği şekilde yansıtan kıyafetler, bu şekilde dağıtılan mertebelere ayrıcalık veya utanç işareti olarak bağlanmışlardı. Bu sınıflandırmaya veya cezaya yönelik dağıtım subayların, hocaların, bunların yardımcılarının yaş ve rütbeyi hesaba katmaksızın öğrencilerin ahlaki nitelikleri ve herkesçe bilinen hal ve gidiş işleri hakkındaki raporlarına göre kısa aralıklarla yapılmaktaydı. Çok iyilerinki denilen birinci sınıf gümüş bir apoletle ayrılmaktadır. Şanı tamamen askeri bir birlikmiş gibi muamele görmesinden kaynaklanmaktadır. Demek ki hak ettiği cezalar askeri olacaktır. Oda hapsi ağır hallerde hapishane. ki olan ikinci sınıf kırmızı ipekli ve gümüş apolet takmaktadır. Bunlara oda hapsi veya hapishaneye gönderme cezası verilebilir ama kafese kapatılma veya diz çöktürmeye de uğrayabilirler. Vasatlar sınıfının kırmızı yünlü apolet takmaya hakkı vardır. Yukarıdaki cezalara gerektiğinde aba gidirme cezası eklenebilmektedir. ki olan sonucu sınıf boz yünden bir apoletle belirlenmektedir. Bu sınıftan öğrenciler, konakta uygulanan tüm cezalara veya buna dahil edilmek istenilen bütün diğerlerini hatta penceresiz hücreye kapatılmaya bile çarptırılabilirler. Bunlara bir süre için utanılacak sınıf eklenmiş ve bu sınıf için onu oluşturanların diğerlerinin hep ayrı tutulmaları ve aba giyimleri için özel yönetmelikler hazırlanmıştır. Çünkü öğrencinin yerini yalnızca liyakat ile hal ve gidiş belirlemelidir. Sonuncu iki sınıfın öğrencileri, Herkesin tanıklığıyla, tavırlarındaki değişiklikler ve kaydettikleri gelişmelerle buna layık görülüp, ilk sınıflara çıkarak onların işaretlerini taşımaya başladıklarında bundan gurur duyacaktır. Aynı şekilde ilk sınıflardaki öğrenciler eğer gevşerlerse ve eğer aleyhlerinde toplanan raporların, onların artık ilk sınıfların dağıtımına ve ayrıcalıklarına layık olmadıklarını gösterirlerse onlar da aşağı inecektir. Cezalandıran sınıflandırma yok olma eğilimine girmek zorundadır. Utanılacak sınıf ancak yok olmak için var olmuştur. Orada iyi hal ve gidiş gösteren utanılacak sınıf öğrencilerinin değişim türlerini yargılayabilmek üzere bunlar diğer sınıflara yeniden sokulacaklardır. Kıyafetleri kendilerine iade edilecektir ama yemekler ve teneffüslerde utanç arkadaşlarıyla birlikte kalacaklardır. Eğer onlardan bu sınıfta ve bu tümende memnun kalınacak olursa buradan tam olarak çıkacaklardır. Ulusal Arşiv, MM-656, 30 Mart 1758 ve MM-666, 15 Eylül 1763. Demek ki bu hiyerarşik hale getiren cezalandırmanın çifte bir etkisi vardır. Öğrencileri yatkınlıklarına ve hal gidişlerine göre, yani okuldan çıktıklarında, onlardan nasıl yararlanacağına göre, dağıtma tabi tutmak, hepsinin aynı modele uyması, hepsinin bir arada tabiyete, itaatkarlığa, ders çalışırken ve talimhanede dikkatli olmaya ve ödevlerin ve disiplinin bütün parçalarının tam uygulanmasına zorlanması için onların üzerinde sürekli bir baskı uygulamak, hepsinin birbirine benzemesi için. Sonuç olarak cezalandırma sanatı disiplinsel iktidar rejiminde ne kefareti ne de tam olarak bastırmayı hedeflemektedir. Birbirlerinden iyice ayrı beş işlemi devreye sokmaktadır. Bireysel eylemleri, performansları, hal ve gidişleri aynı anda hem bir kıyaslama alanı hem bir farklılaştırma mekanı hem de izlenecek bir kuralın ilkesi olan bir bütüne göre değerlendirmek. Bireyleri birbirlerine nazaran ve bu bütün bütünsel kuralın bu kural ister en düşük eşik ister uyulacak ortalama veya yaklaşılması gereken optimum iş olarak işletilsin. işlevinde farklılaştırmak. Bireylerin kapasitelerini, düzeyini, cinsini miktarsal terimlerle ölçmek ve değer terimleriyle ile hiyerarşik hale getirmek. Gerçekleştirilecek bir uygunluğun zorlamasını bu değerlendirici ölçü boyunca oynatmak. Son olarak da tüm farklılıklara göre olan farklılığı, anormalin dış sınırını, askeri okulun utanılacak sınıfı, tanımlayacak hududu çizmek, tüm noktalardan geçen ve disiplin kurumlarını her an denetleyen sürekli cezalanma, kıyaslamakta, farklılaştırmakta, hiyerarşik hale getirmekte, türde işleştirmekte, dışlamaktadır. Tek kelimeyle normalleştirmektedir. Demek ki esas işlevi gözlenebilir bir olgular bütününe değil de hafızada tutulması gereken bir yasalar ve metinler korpusunu atıfta bulunmak olan, bireyleri farklılaştırmak değil de eylemleri belli sayıda genel kategori içinde özelleştirmek olan, hiyerarşik hale getirmek değil de sadece izin verilen ve yasaklanan ikili zıtlığının oyununu oynatmak olan, türdeş kılmak değil de mahkumiyetin bir kerede ebediyen kazanılan paylaşımını işletmek olan, Adli bir cezalandırma sistemiyle terim ve terim tutlaşmaktadır. Disipline yönelik düzenekler bir ölçü cezalandırması salgılamıştır. Bu sistem ilkeleri ve işleyişi itibariyle geleneksel yasal cezalandırmayı indirgenemez niteliktedir. Disiplin binalarında sürekli oturum halindeymişe benzeyen ve bazen de büyük adli aygıtın tiyatrovari biçimine bürünen küçük mahkeme yanılsama yaratmamalıdır. Birkaç biçimsel sürekliğin dışında ceza adaletinin mekanizmalarını gündelik hayatın dokusuna kadar ulaştırmamaktadır. Veya en azından esas nokta burada değildir. Disiplinler yeni bir cezalandırıcı işleyişi imal etmişlerdir. Aslında oldukça eski olan koskoca bir usuller dizisinden destek alarak ve mütevazi ve alaycı bir şekilde taklit ediyora benzediği büyük dış aygıtı yavaş yavaş kuşatan o olmuştur. Modern ceza tarihinin tümünün açık ettiği Hukuki, antropolojik işleyişin kökeni, insan bilimlerinin ceza adaletiyle çakışmasında ve bu yeni rasyonelliğe veya kendiyle birlikte taşıyacağı hümanizmaya özgü taleplerde yer almamaktadır. Oluşum noktası, bu yeni normalleştirici yaptırım mekanizmalarını işleten bir disiplin tekniğinin içindedir. Disiplinler boyunca normun iktidarı ortaya çıkmaktadır. Bu modern toplumun yeni yasası mıdır? Daha doğrusu, bu yasanın, Eski iktidarlara eklendiğini ve onları sınırlamak zorunda bıraktığını söyleyelim. Yani yasa iktidarına, söz iktidarına, metin iktidarına, gelenek iktidarına. Kurala uygun olan normal, standart hale getirmiş bir eğitimin yerleşmesi ve normal okulların kurulmasıyla eğitim alanına baskı altına alma ilkesi olarak yerleşmiştir. Genel sağlık kurallarını işletmeye yatkın olarak, Ulusal çapta tıbbi bir ve bir hastane çerçevesi kurma çabalarının içine yerleşmiştir. Endüstriyel usuller ve ürünlerin kurvalığa bağlanması faaliyetin içine yerleşmiştir. Bu konuda şu önemli sayfelerle. Bakınız. C. John Hillen, Le Normal, Ele Patoloji 1966 yayını, sayfa 171-191. Normalleştirme tıpkı gözetim gibi ve onunla birlikte klasik çağın sonunda iktidarın büyük araçlarından biri haline gelmiştir. Statüleri, ayrıcalıkları, mensubiyetleri yansıtan işaretlerin yerine koskoca bir normallik dereceleri oyununu ikame etme veya en azından ilave etme eğilimine girilmiştir. Ama bu normallik dereceleri kendilerinde mertebelerin bir tasnifi, hiyerarşik hale getirilmesi ve dağıtım rolüne sahiptir. Normalleştirme iktidarı bir bakıma türdeşleşmeye zorlamaktadır ama şapkaları ölçmeye, düzeyleri belirlemeye, özellikleri saptamaya ve farklılıkları birbirlerine uyarlayarak bunları yararlı hale getirmeye izin vererek bireyselleştirmektedir. Norm iktidarının biçimsel bir eşitlik sistemi içinde kolaylıkla işlediği anlaşılmaktadır. Çünkü kural olan bu türdeşliğin içine, yararlı bir emrin ve bir ölçünün sonucu olarak bireysel farklılıkların tüm mertebe dışı unsurlarının, dahil etmektedir. Sınav Sınav gözetim altında tutan hiyerarşi teknikleriyle normalleştiren yaptırım tekniklerini birleştirmektedir. Normalleştirici bir bakış nitelemeye tasnif etmeye ve cezalandırmaya izin veren bir gözetimdir. Bireylerin üzerinde onların onun boyunca farklılaştırıldıkları bir görünebilirlik kurmaktadır. İşte bu nedenden ötürü tüm disiplin düzenlemelerinde sınav yüksek derecede ayınselleştirilmiştir. İktidar merasimi ve deneyim biçimi, güç seferberliği ve gerçeğin ortaya konulması ona burada katılmaktadır. Nesne olarak algılanan kişilerin tabi kılınmalarını ve tabi kılınanların nesnelleştirilmelerini disiplin süreçlerinin kalbinde açık etmektedir. İktidar ilişkilerinin ve bilgi bağlantılarının çakışmaları sınav içinde tüm görülebilir parlaklığına kavuşmaktadır. Bilim tarihçilerinin karanlıkta bıraktıkları klasik çağın icatlarından biri daha. Deneylerin tarihi doğuştan körler, kurt çocuklar veya hipnozlar üzerinde yapılmaktadır. Fakat acaba kim sınavın daha genel, daha bulanık ve aynı zamanda daha belirleyici olan tarihini, onun ayinlerinin, yöntemlerinin, kişilerinin ve bunların rollerinin, soru ve cevap oyunlarının, notlandırma ve sınıflandırma sistemlerinin tarihini yapacaktır. Çünkü bu dar tekniğin içinde koskoca bir bilgi alanı, koskoca bir iktidar türü angaje olmuş durumdadır. Çoğu zaman insani, Bilimleri, kendiyle birlikte sessizce ve geveze bir şekilde taşıyan ideolojiden söz edilmektedir. Fakat, bizatihi bu bilimlere ait teknoloji, büyük bir yaygınlığa sahip olan psikiyatçiden pedagojiye, hastalıkların teşhisinden, emek gücünün iş bulmasına kadar. Bu küçük işlemsel şamada, sınavın bu çok alışılmış usulü, bilgiden pay almaya ve onu oluşturmayı izin veren iktidar ilişkilerinin, tek bir mekanizmanın içine devreye sokmakta değil midir? Siyasal kuşatma, Yalnızca bilinç, temsiller düzeyinde ve belirlediğine inanılan içinde değil, bir bilgiyi mümkün kılan düzeyde de meydana gelmektedir. Tıbbın, 18. yüzyılın sonunda epistemolojik kilitlenmeden kurtulmasının esas koşullarından biri, hastanenin sınavdan geçirme aygıtı olarak örgütlemesi olmuştur. Bizi de aynı, bunun en görünür biçimidir. 17. yüzyılda hekim dışarıdan gelerek kendi teftişini çok sayıdaki diğer denetimlerle birleştirmekteydi. Dinsel, yönetsel. Hastanenin gündelik idaresine hiç mi hiç katılmamaktaydı. Vizite yavaş yavaş daha düzenli, daha sağlam, özellikle de daha yaygın hale gelmiştir. Hastanenin işleyişinin giderek büyüyen bir bölümünü kapsar hale gelmiştir. Paris'teki Hotel Dieu'nun hekimi günde bir vizite yapmakla yükümlüydü. 1687'de gözetleyici bir hekim, öğleden sonraları daha ağır hastaları muayene etmek zorundaydı. 18. yüzyıl yönetmelikleri, vizite saatlerini ve sürelerini en azından 2 saat belirlemektedir. Bu yönetmelikler bunların Paskalya'ya gelen pazar bile dahil her gün yapılmasını sağlayacak bir akış üzerinde durmaktadır. Nihayet 1771'de sürekli hastanede kalan ve dışarıdan gelen bir hekimin viziteleri arasında ister gece ister gündüz olsun mesleğinin gerektirdiği hizmetleri vermekle yükümlü bir hekimlik makamı kurulmuştur. Registre des deliberations du breu du Hotel Dieu Kesintili ve hızlı olan eski teftiş, hastayı adeta sürekli bir muayene durumunun içine koyan düzenli bir gözleme dönüştürülmüştür. İki sonuçla birlikte o zamana kadar dış bir unsur olan hekim, iç hiyerarşide dinsel personelin üstüne çıkmaya ve onlara muayene tekniği içinde belirgin ama az bir rol vermeye başlamıştır. O tarihlerde hasta bakıcı kategorisi ortaya çıkmaktadır. Her şeyden önce bir yardım yeri olan hastanenin kendine gelince burası bir eğitim ve bilgi verme yeri haline gelecektir. İktidar ilişkilerinin ve bir bilgi oluşturma sürecinin tersine dönmesi, iyi disiplinli hastane tıbbi disiplinin en uygun yerini oluşturacaktır. Böylece tıbbi disiplin betne bağlı karakterini kaybederek atıflarını belirleyici yazarların oluşturdukları gelenekten çok sürekli olarak muayeneye sunulmuş nesnelerin oluşturdukları bir alanı yapılabilir hale gelebilecekler. Okulda da aynı şekilde eğitim işlemini tüm uzunluğu boyunca ikiye katlayan kesintisiz bir sınav aygıtı haline gelmiştir. Okulda öğrencilerin güçlerini karşılaştırdıkları şu düellolar giderek daha az söz konusu olacak, bunun yerine hem ölçmeyi hem de yaptırım uygulamayı mümkün kılan herkesin herkeste sürekli olarak kıyaslanması hep artarak devreye girecektir. Hristiyan okullarının biraderleri, öğrencilerinin haftanın her günü, kompozisyon yapmalarını istiyorlardı. Birincisi imla, ikincisi aritmetik, üçüncüsü sabah din dersi ve akşam yazı için olmak üzere. Ayrıca kimlerin müfettişin sınavına tabi tutulacaklarını belirlemek üzere her ay bir kompozisyon daha yapılacaktı. Lassel, sayfa 160. Köprüler ve Yollar okulunda 1775'ten itibaren yılda 16 sınav yapılmaktaydı. Bunlardan üçü matematik, üçü mimari, üçü çizim, ikisi yazı, bir taş kesimi, bir üslup biri plan çıkartma, biri tesviye, biri bina ölçümü konusunda olacaktı. Bakınız, The Ensements et la Diffusion, The Sciences, A 18, Cikal 1961, Sayfa 360. Sınav bir öğrenim sürecini yaptırmı olmakla yetinmemektedir. Onun sürekli faktörlerinden biridir. Onu sürekli olarak sürdürülen bir iktidar oyununa göre kapsamaktadır. Sınav, öte yandan öğretmeni, bilgisini aktarmanın yanı sıra öğrencilerin üzerinde bütün bir bilgi alanı kurmasına olanak vermektedir. Lonca geleneği içinde bir çıraklık süresini sona erdiren sınav elde edilmiş bir beceriye geçerlik kazandırırken, şahiser gerçekleştirilmiş bir bilgi aktarımını gerçeklik kazandırmaktaydı. Sınav da okulda gerçek ve sürekli bir bilgi aktarıcısıdır. Öğretmenin bilgisinin öğrenciye geçmesini garantilemektedir. Ama öğretmene yönelik ve ona tahsis edilmiş olan bir bilgiyi de öğrenciden almaktadır. Okul, pedagojinin yorulma yeri haline gelmektedir. Ve tıpkı hastanedeki muayene sürecinin tıbbi epistemolojik kilitlenmesinin kaldırılmasına izin vermiş olması gibi işlev gören bir pedagojinin başlangıcını belirlemiştir. Orduda belirsiz bir şekilde tekrarlanan teftişler ve manevralar çağı da etkisini Napolyon savaşları döneminden alan muazzam bir taktik bilginin, gelişimini belirlemiştir. 22. ayrımın sonu, sayfa 277. Ayrım Yenen'in 20... doğuşu. Michel Foucault, sayfa 277. Sınav kendi ile birlikte belli bir iktidar icraatını belli bir bilgi oluşumu tarzına bağlayan koskoca bir mekanizmayı taşımaktadır. 1 Sınav, iktidarın icra edilmesinin içinde görülebilme ekonomisinin sırasını değiştirmektedir. İktidar, geleneksel olarak kendini gösteren, kendini dışa vuran şeydir ve paradoksal olarak gücünün ilkesini kendini seferber ettiği hareketin içinde bulmaktadır. Üzerinde icra edildiği kişiler karanlıkta kalabilirler. Bunlar, ancak kendilerine bırakılmış olan iktidarın bir parçasının ışığını veya bu iktidarın ışığından bir an için yansıyanını alabilmektedir. Disiplinsel iktidar ise kendini görünmez kılarak icra edilmektedir. Buna karşılık boyun eğdirdiklerini zorunlu bir görünürlük ilkesinde yatmaktadır. Disiplinde görülmeleri gerekenler uyruklardır. Bunların aydınlatılmaları onların üzerinde icra edilen iktidarın, edilen iktidarın egemenliğini sağlamaktadır. Disipline bağlanmış bireyi tabiiyet içinde tutan sürekli olarak görülmesi olgusu her zaman görülebilir olmasıdır. Ve sınav, iktidarın kendi gücünün işaretlerini yaymak yerine, damgasını uyruklarına dayatmak yerine, bu uyrukları sınav aracılığıyla bir nesnelleştirme mekanizmasının içinde yakalamasıdır. Disiplinsel iktidar, egemen olduğu mekan içinde esas olarak nesneleri düzene sokarak gücünü dışarı vurmaktadır. Sınav, bu nesnelleştirmenin töreni olarak geçerlidir. Siyasal törenin rolü, buraya kadar hem iktidarın aşırı ve kurala bağlı, bu tören iktidarın gücünün debdebeli bir ifadesiydi, bir israftı, hem de iktidarın gücüne yeniden kavuştuğu abartılı ve şifreli dışa vurumuna yer vermektedir. Hükümdarın şaşalı bir şekilde ortaya çıkması kendinde kutsamaya, taş giydirmeye, zaferi geri dönüşe ilişkin bir şeyler taşımaktaydı. Ancak seferber edilen gücün parlaklığı içinde cereyan edebilen cenaze törenlerinin debdebesine kadar gitmiyordu. Disiplin kendi tören tipine sahiptir. Söz konusu olan zafer değil de gıta teftişidir, resmi geçittir, sınavın şatavatlı biçimidir. Uyruklar buraya kendini ancak ve yalnızca bakışıyla dışa vurabilen bir iktidarın gözlem nesneleri olarak sunulmuşlardır. Uyruklar egemen gücün imgesini dolaysız bir şekilde alamamakta, yalnızca onun etkilerini ve eğer deyim yerindeyse oyuk olarak tam anlamıyla okunaklı bir itaatkar hale gelmiş olan bedenleri üzerinde seferber etmektedir. 14. Louis 15 Mart 1666'da ilk kıta teftişini yapmıştır. 18.000 kişi saltanatın en parlak eylemlerinden biri ve bu hareket tüm Avrupa'yı endişeye gark etmiş sayılmaktaydı. Bundan epeyce yıl sonra bu olayın anısına bir madalya bastırılmıştır. Bu madalya hakkında bakınız J. Jacques Guillaume'un Le Club Franchise de la 1970-90-94 Levhano, 2'deki makalesi. Madalyanın üzerinde Disiplina Militaris Restitua ve ibare olarak da Prolusio Ad Victorias yazıları yer almaktadır. Kral sağda, sağ ayağı önde, elinde bir asa olduğu halde talime bizzat komuta etmektedir. Sol yanda ise birçok asker sırası cepheden ve derine doğru sıralanmış olarak görünmektedir. Kollarını omuz hizasından germişler ve tüfekleri tam yere dik olarak tutmaktadırlar. Sağ ayaklarını öne uzatmışlardır ve sol ayakları dışa dönüktür. Yerdeki çizgiler birbirlerinin dik açıyla keserken askerlerin ayaklarının altında talimin çeşitli safha ve konumlarını kerteliz noktası olarak hizmet edecek geniş kareler oluşturmaktadır. Tam dip tarafta klasik bir mimarinin resmi olduğu görülmektedir. Sarayın sütunları hizaya girmiş ve tüfeklerini kaldırmış askerlerin sütunlarını devam ettirmektedir. Tıpkı binanın döşemesinin talim hatlarının devamı olması gibi. Fakat binayı taçlandıran parmaklığın üstündeki heykeller dans eden kişileri temsil etmektedir. Yılan kahve hatlar, yuvarlak jestler, dokumalar. Mermer, birleştirici ilkesi uyum olan hareketler tarafından kat edilmektedir. İnsanlar ise sıradan sıraya ve saftan safa aynı şekilde tekrarlanan bir tavır içinde donmuşlardır. Taktik birim Zirvesinde dans figürlerini serbest bırakan mimari düzen, kurallarını ve geometrisini yerde disiplini insanlara dayatmaktadır. İktidarın sütunları büyüktük Michel önünde manevra yapan birlikler için bir gün iyi demişti ama nefes alıyorlar. Kropotkin, Autor, Dune Vie 1902, sayfa 9. Bu atıfı MG Jangelheme boşluyum. Bu madalyayı egemen gücün en parlak figürüyle disiplinsel iktidarı özge ailenin ortaya çıkışlarının Birbirleriyle paradoksal ama anlamlı bir şekilde birleştikleri anın tanıklığı olarak kabul edelim. Hükümdarın ele ancak şöylesine bir gelebilen görünürlüğü, uyrukların kaçınılmaz görünürlüğü haline dönmektedir. Ve iktidarın icra edilmesini en alt kademelere kadar güvenceye alacak olan işte görünürlüğün disiplinlerin işleyişindeki buraya yer değiştirmesi olacaktır. Sonsuz sınav ve zorlayıcı neserleştirme çağına girilmektedir. 2. Sınav aynı zamanda bireyselliği belgesel bir alana sokmaktadır. Sınav arkasında bedenler ve güçler düzeyinde oluşan koskoca ince ve özenli bir arşiv bırakmaktadır. Bireyleri bir gözetim alanına yerleştiren sınav, onları aynı zamanda bir yazı şebekesinin içine koymakta, bu bireyleri onları yakalayan ve saptayan belgelerin tüm kanılı içinde bağlamaktadır. Yoğun bir kayıt ve belgesel yığılma sistemi hemen sınav süreçlerine katılmıştır. Bir yazı iktidarı, disiplin çarklarının esaslı bir parçası olarak oluşmaktadır. Birçok noktada, Yönessel belgelemenin geleneksel yöntemlerini kendine örnek almaktadır. Ama bunu özel teknikler ve yenileştirmelerle birlikte yapmaktadır. Bunların bazıları kimlik belirleme, işaret etme veya tasvir etme yöntemlerine ilişkindir. Kaçakların bulunmasının, tekrar askere alınmasının önlenmesinin, subaylar tarafından sunulan uydurma durumların düzeltilmesinin, herkesin hizmet ve değerinin bilinmesinin, kayıp ve ölülerin bilançosunu kesin olarak çıkartmanın gerektiği ordunun sorunu, işte bu alanda yer almaktaydı. Bu aynı zamanda herkesin yatkınlığının belirlenmesinin, düzeyinin ve kapasitesinin yerine oturtulmasının, bunların ileride nasıl kullanılabileceğinin işaret edilmesinin gerektiği eğitim kurumlarının da sorunuydu. Sicil, çocukların adetlerini, iman, din derse, edebiyat konusunda okulun zamanına göre kaydettikleri ilerlemeleri, kabulünden itibaren zihin ve yargısında meydana gelen değişiklikleri bilmek için zamanında ve yerinde başvurmaya yarar. MEDB Instruction sayfa 64. Bundan ötürü sınav tarafından belirlenmiş olan bireysel çizgileri türdeş hale getirerek kaydetmeye olanak veren koskoca bir disiplinsel bireysellik şifreleri dizisi oluşmaktadır. İşaretin fizik şifresi, belirtilerin tıbbi şifresi, hal ve gidiş ile performansların okulsal veya askeri şifresi. Bu şifreler niteliksel ve niceliksel biçimler altında henüz çok ilkeldiler ama bireyselin iktidar ilişkileri içindeki bir ilk biçimlendirme anını belirlemektedir. Disiplinsel yazının diğer yenilikleri bu insanların bağlantılı hale getirilmelerini, belgelerin birleştirilmesini, bunların diziler haline sokulmalarını, sınıflandırmaya, kategori oluşturmaya, ortalamalar kurmaya, ölçüler saptamaya izin veren kıyaslamalı alanların örgütlenmelerine ilişkindir. 18. yüzyıl hastaneleri özellikle yazı ve belge toplama yöntemleri konusunda büyük laboratuvarlar olmuştur. Sicil tutmak, bunların uzmanlaştırılmaları, bir yerden bir yere yazı aktarma tarzları, bunların viziteler esasındaki dolaşımları, bu belgelerin, hekimlerin ve yöneticilerin düzenli toplantıları sırasında karşılaştırılmaları, bunlarda yer alan verilerin merkezi organizmalara aktarılması ya hastanede ya da hastaneleri merkezi bürosunda. Hastalıkların, iyileşmelerin ve ölümlerin bir hastane, bir kent ve limitte de ulus düzeyinde muhasebeleştirilmeleri, hastaneleri disiplin rejimine tabi kılan sürecin ayrılmaz bir parçasını oluşturmuşlardır. Kelimenin her iki anlamında da iyi bir tıbbi disiplinin temel koşulları arasına bireysel verileri biriktirme sistemleriyle bütünleştirmeye izin veren ama bunların bu birikim içinde kaybolmalarına yer bırakmayan yazı usullerini de koymak gerekir. Bu yazı usulü öyle bir şekilde olmalıdır ki hangi genel siyasi söz konusu olursa olsun, ondan hareket ederek bir bireyi bulmak mümkün olsun ve bunun tersine bireysel muayenelerin her birisi bütünsel hesaplara yansılsın. Ona refakat eden bu yazı aygıtının tüm sayesinde sınav birbiriyle bağlantılı olan iki olana yer açmaktadır. Bireyin tasvir edilebilir, çözmülenebilir nesne olarak oluşturulması, ama bunun doğa bilimcilerin canlı varlıkları ilişkin olarak yaptıkları gibi onu özgül çizgilere indirgemek için değil de kendine özgü çizgiler içinde, kendine özgü evrimi içinde, kendine ait olan yatkınlıkları ve kapasiteleri içinde ve sürekli bir bilginin bakışları altına tutmak için yapılması ve öte yandan bütünsel olguların ölçülmesini, grupların tasvirini, ortaklaşa olguların karakterinin belirlenmesini, bireylerin birbirine nazaran olan sapmaların hesaplanmasına, bunların bu nüfus içinde dağılımına izin veren karşılaştırmalı bir sistemin kurulması. Böylece alışık olduğumuz ama birey bilimlerinin epistemolojik kilitlenmişlikten kurtulmalarına izin veren şu küçük not verme, kayıt, dosyalama, sütunlara ve tablolara dökme tekniklerinin belirleyici önlemleri ortaya çıkmaktadır. Hiç kuşkusuz Aristoteles'ci sorunun ortaya konulması haklı olacaktır. Bir birey bilimi mümkün ve meşrumudur. Büyük soruna herhalde büyük çözümler gerekir. Fakat 18. yüzyılın sonuna doğru, klinik bilimler denilebilecek olan konunun ortaya çıkmasının yarattığı küçük tarihsel sorun vardır. Bu, bireyin ve artık türün değil, bilgi alanına girmesi sorunudur. Bu, tekil tasvirin, soruşturmanın, hastalık öyküsünün, dosyanın, bilimsel söylevi içindeki genel işleyişinin devreye girmesinin sorunudur. Bu basit fiili soruya herhalde muhteşem olmayan bir cevap gerekmektedir. Şu yazı ve kayıt usulleri cephesinden bakmak, sınav mekanizmaları cephesinden, disiplin düzenlerinin oluşun ve beden üzerinde yeni bir iktidar tipinin oluşması cephesinden bakmak gerekmektedir. İnsan bilimlerinin doğuşu mu? Öyle görünüyor ki bunu, bedenler, hareketler ve tavırlar üzerindeki modern baskı oyununun yoğrulduğu şu gösterisiz arşivlerde aramak gerekiyor. 3. Bütün bu belgesel tekniklerle çevrelenmiş olan sınav, her bireyi bir şık haline getirmektedir. Bir özneyi aynı anda hem bir bilgi için hem de iktidarın el koyması için oluşturulan bir şık. Şık, artık vicdan ilahiyatı veya iştihatta olduğu gibi bir eylemi niteleyen ve bir kuralın uygulanmasını değiştirebilecek olan bir durumlar bütünü değil de tasvir edilebileceği, tartılabileceği, ölçülebileceği, diğerleriyle kıyaslanabileceği ve bunların bizzat onun bireyselliği içinde yapılabileceği haliyle bireydir ve aynı zamanda terbiye edilecek, ve yeniden terbiye edilecek, tasnif edilecek, normalleştirilecek, dışarı atılacak vesaire bireydirdi de. Sıradan kişilik, aşağıdaki ve herkesinki, uzun süre tasvir edilme eşiğinin altında kalmıştır. Bakılmak, gözlenmek, ayrıntıları itibariyle anlatılmak, kesintisiz bir yazıyla günü gününe izlenmek bir ayrıcalıktı. Bu insanın vekayesi, hayatının anlatısı, varoluşu süresince kaleme alınmış tarihçesi, onun gücünün ainsel çerçevesinin bir parçasını oluşturmaktaydı. Oysa disiplinsel usuller bu ilişkiyi tersine döndürmüş, tasvir edilebilir bireysellik eşiğini alçaltmış ve bu tasviri bir denetim aracı ve bir egemen olma yöntemi haline getirmişlerdir. Artık gelecekteki bir bellek için bir anıt değil de muhtemel bir kullanıma yönelik bir belge söz konusudur ve bu yeni tasvir edilebilirlik disiplinsel çerçevelime ne kadar katıysa o kadar bulgulu hale gelmiştir. Çocuk, hasta, deli, mahkum, 18. yüzyıldan itibaren ve disiplin mekanizmalarına ait olan bir eğime göre bireysel tasvirlerin ve biyografik anlatıların konusu haline giderek daha kolay geleceklerdir. Gerçek hayatlarının bu yazıya dökülmesi bir kahramanlaştırma süreci değildir. Bu yazıya dökme, nesnelleştirme ve tabikama usulü olarak iş görmektedir. Akıl hastalarının veya suçluların özenle karşılaştırılan hayatları, tıpkı kralların ve kaynameleri veya büyük halk haydutlarının destanları gibi yazının belli bir siyasal işlevinin içine dahil olmaktadır. Fakat tamamen farklı bir iktidar tekniğinin içinde yer alarak. Sınav, bireysel farklılıkların aynı anda hem ayinsel hem de bilimsel saptanması olarak herkesin kendi özgünlüğüne, statülerin, doğumdan gelen farkların, ayrıcalıkların, görevlerin, Bunları işaret eden markaların tüm parlaklığıyla dışa vuruldukları töreni olarak, iğnelenmesi olarak aldığı ve statüsel olarak onu karakterize eden ve onu her halükarda bir şık haline getiren sapmalara, notlara bağlandığı yeni bir iktidar tarzının ortaya çıkışını iyice işaret etmektedir. Sınav son olarak, bireyi iktidarın sonucu ve nesnesi olarak, bilginin sonucu ve nesnesi olarak oluşturan usulleri merkezindedir. Hiyerarşik gözetim ile, Normalleştirici yaptırımı birleştirerek dağıtım ve sınıflandırma, maksimum güç ve zamanın çekilip alınması, sürekli genetik yığılım, yatkınlıkların optimal düzenlenmesi gibi büyük disiplinsel işlevleri sağlayan odur. Demek ki hücresel, organik, genetik ve bileşimsel bireyselliğin imal edilmesini sağlamaktadır. Bireysel farklılığın ayrıca unsur olduğu iktidar için bir tarz olduğunun söylenmesiyle tek bir cümleyle nitelendirilebilecek olan bu disiplinler, Onunla ayinsel hale gelmektedir. Disiplinler, bireyselleşmenin siyasal ekseni denilebilecek şeyin tersine dönmenin gerçekleştiği anı beklemektedir. Feodal rejimin yalnızca bir örneğini oluşturduğu bazı toplumlarda bireyselleşmenin, hükümranlığın icra edildiği cephede ve iktidarın üst bölgelerinde en yüksekte olduğu söylenebilir. Burada elde ne kadar güç ve ayrıcalık tutuluyorsa, ayinsel çerçeveler, söylevler veya plastik temsiller aracılığıyla o kadar birey olarak belirlenebilmektedir. Bu akrabalık yapısı içinde yeri belirleyen ad veya soy zinciri, güçlerin üstünlüğünü dışa vuran ve anlatılanların ölümsüz kıldıkları başarılarının gerçekleştirilmesi, düzenleri itibariyle güç ilişkilerini belirleyen törenler, ölümden sonra yaşama olanağı sağlayan anıtlar veya bağışlar, israfın debdebesi veya aşırılıkları birbirleriyle kesişen çoklu efendilik ve tabiyet bağları, bütün bunlar yükselen bir bireyselleşmeye ilişkin bir o kadar usulü meydana getirmektedir. Buna karşılık disiplinsel bir rejimde bireyselleşme alçalan niteliktedir. İktidarın daha anonim ve işlevsel hale gelmesi ölçüsünde bu iktidarın üzerlerinde icra edildiği kişiler daha güçlü bir bireyselleşme eğilimine girmektedir. Ve bu törenlerden çok gözetimler, anılara dayalı anlatılardan çok gözlemler, Ataları atıf noktaları olarak veren soy zincirlerinden çok atıf noktası olarak normal aracılığa başarılar yerine sapmalar aracılığıyla olmaktadır. Bir disiplin sisteminde çocuk yetişkinden daha fazla bireyselleşmiştir. Hasta, sağlam insandan daha önce bireyselleşmiş hale gelmiştir. Deli ve suçlu, normal ve suç işlemeyenden daha fazla bireyselleşmiştir. Bizim uygarlığımızda bireyselleştirme, Mekanizmaları her halükarda birincilere dönüktü ve sağlıklı, normal ve yasalara saygılı yetişkin bireyselleştirmek istenildiğinde bu artık hep onda hala çocuk olanın hangi gizli dili sahip olduğunun, hangi temel suçu işlemek istediğinin sorulması yoluyla olmaktadır. Bütün bilimlerin psiko kökü içeren bütün çözümleme ve uygulamaların bireyselleştirme usullerinin bu tarihsel altüst oluşunda yerleri vardı. Bireyselliğin oluşmasını, tarihsel, ayinsel mekanizmalardan, normalin atalara ait olanı yerine, ölçünün de statünü yerine geçtiği, böylece hatırlanabilen insanın bireyselliğinin yerini hesaplanabilen insanınkinin ikame edildiği an, insan bilimlerinin mümkün hale geldikleri andır. İşte bu an, yeni bir iktidar teknolojisinin ve başka bir siyasal beden anatomisinin devreye sokulduğu andır ve orta çağın derinliklerinden bugüne kadar macera bireyselliğinin anlatısı olmuşsa da, Epik'ten roman eske, büyük işlerden gizli özgünlüğü, uzun sürgünlerden içsel çocukluğun aranmasına, düellolardan hayallere geçiş de disiplinsel bir toplumun oluşumunun içinde yer almaktadır. Çocukluğumuzun macerasını artık iyi küçük Henry değil de küçük Hans'ın başına gelen talihsizlikler anlatmaktadır. Gül'ün romanı bugün Marius Starnes tarafından yazılmıştır. Lancelot'un yerine Başkan Schreber. Kurucu unsur olarak bireylere sahip olacak bir toplum modelinin soyut hukuki sözleşme ve mübadele biçimlerini kendine model aldığı sıklıkla söylenmiştir. Burada ticar toplum, tekil hukuki öznelerin sözleşmeye dayalı bir ortaklık olarak sunulmuş olacaktır. Belki, nitekim 17. ve 18. yüzyılların siyasal teorisi çoğu zaman bu şemaya boyun-euro benzemektedir. Ama aynı dönemde bireyleri bir iktidarın ve bir bilginin bağlantılı unsurlar olarak oluşturmaya yönelik bir tekniğin var olmuş olduğu da unutulmamalıdır. Birey hiç kuşkusuz toplumun ideolojik temsilinin kurmaca atomudur. Ama aynı zamanda iktidarın disiplin denilen bu özgün teknolojisi tarafından imal edilmiş olan bir gerçekliktir. İktidarın etkilerini her zaman olumsuz terimlerle tasvir etmekten vazgeçmek gerekmektedir. İktidar Dışlamakta, bastırmakta, püskürtmekte, maskelemekte, soyutlamakta, sansür etmekte, saklamaktadır. İktidar, fiili durumda üretmektedir, hakikiyi üretmektedir, gerçeğin nesnelerinin ve ayinlerinin alanlarını üretmektedir. Birey ve ona ilişkin olarak elde edilebilecek bilgi, bu üretime aittir. Fakat disiplinin çoğu zaman minik olan kurnazlıklarına çok büyük bir güç atfetmek, onu fazla kuvvetli saymak değil midir? Bu kadar büyük etkileri, Nereden elde edebilirler? 23. ayrımın sonu sayfa 287 Hapishanenin doğuşu Michel Foucault sayfa 289 Üçüncü ayrım Görülmeden gözetim altında tutan hapishane sistemi İşte 17. yüzyılın sonuna ait bir yönetmeliğe göre bir kentte veba salgını çıktığında alınması gereken tedbirler. Arşivist Militaris de Vincennes A1 51.691 SC parça. Bu yönetmelik esas olarak aynı döneme veya daha eski bir döneme ait olan diğer yönetmeliklerden oluşan bir dizi bütününe uygundur. Önce tabii ki katı bir mekansal çerçevelimi. Kentin ve mücabir alanı kapatılması, buradan dışarı çıkmanın yasaklanması, aksine davranışlar ölümle cezalandırılır, başıboş hayvanların hepsinin öldürülmesi, kentin her birinin başına yetkili bir eminin getirildiği ayrı mahallelere bölünmesi, her cadde bir temsilcinin yönetimle verilmektedir. O da burayı gözetim altında tutmaktadır. Eğer buradan ayrılırsa öldürülür. Belirtilen günde herkesin evine kapanması, evine kapanması emredilmektedir, evden çıkmak ölümle yasaklanmıştır. Temsilci herkesin kapısını bizzat dışarıdan kapatmakla anahtarları götürüp mahalle emrine teslim etmektedir. O da bu anahtarları karantina bitene kadar muhafaza etmektedir. Her aile erzak yığmış olmalıdır ancak şarap ve ekmek için caddede ve evlerin arasında küçük tahta kanallar yapılmıştır. Bunlar mal sağlayıcılarla halk arasında iletişim olmadan herkesin ihtiyacını karşılamasını sağlamaktadırlar. Et, balık ve otlar için kaldıraçlar ve sepetler kullanılmaktadır. Eğer evden mutlaka çıkmak gerekirse bu sırayla yapılacak ve insanlar her tür karşılaşmadan kaçınacaktır. Sokakta yalnızca eminler, temsilciler, muhafız askerleri ve ölüm olduğunda da kargalar, ölü gömücüler dolaşacaktır. Bu kargalar hastaları taşıyan, ölüleri gömen, en adi ve iğrenç işleri yapan yoksul kişilerdir. Parçalara bölünmüş, hareketsiz, donmuş mekan. Herkes kendi yerine istiflenmiştir. Eğer yerinden ayrılırsa hayatından olur ya salgın hastalığa tutularak ya da cezalandırılarak. Teftiş süreklidir. Bakışlar her yerde uyanıktır. İyi subayların ve varlık kişilerin komutasında büyüyecek bir milis birliği kapılarda, belediye konağında ve bütün mahallelerde fazla aceleci olmayan halkı itaatkar kılmak ve yöneticilerin otoritelerini daha mutlak hale getirmek ve aynı zamanda her tür düzensizliği, hırsızlığı ve yağmayı gözetim altında tutmak üzere muhafız birlikleri vardır. Kapılarda, gözetim yerlerinde, her caddenin bitiminde devriyeler bulunmaktadır. Emin, her gün kendi görev alanı olan mahalleyi ziyaret etmekte, temsilcilerin görevlerini yapıp yapmadıklarını, halkın onlardan yakınıp yakınmadığını denetlemektedir. Halk, temsilcilerin eylemlerini gözetim altında tutmaktadır. Temsilci de her gün sorumluluğu altındaki caddiyi gözden geçirmekte, her evin önünde durmakta, herkesi pencerelere çıkartmakta, Avluya bakan tarafta oturanlar cadde tarafında yalnızca onların kendilerini gösterebilecekleri birer pencere edinmek zorundadır. Herkese adıyla çağırmakta, herkesten durumları hakkında teker teker bilgi almaktadır. Halk bu sorulara doğru cevap vermek zorundadır, yoksa hayatlarını kaybederler. Eğer birisi pencereye çıkmazsa temsilci bunun nedenini sormak zorundadır. Bu yolda ölülerin ve hastaların saklanıp saklanmadıklarını kolayca keşfedecektir. Herkes... Kendi kafesine kapatılmış, kendi penceresinde, ada okunduğunda cevap vermekte ve istenildiğinde kendini göstermektedir. Bu canlıların ve ölülerin büyük teftişidir. Bu gözetim altında tutma sürekli bir kayıt sisteminden destek almaktadır. Temsilcilerin eminlere, eminlerin belediye meclisi üyelerine veya başkanına verdikleri raporlar. Kilit altına almanın başlangıcında kentte bulunan tüm halkın rolleri belirlenmektedir. Hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak bir şekilde ad, yaş, cinsiyetleri buraya yazılmaktadır. Bunun bir örneği, mahalle eminini, bir diğeri de gündelik çağrıları yapabilmesi için temsilciye verilmektedir. Ziyaretler esnasında gözlenen her şey, ölümler, hastalıklar, talepler, düzensizlikler not edilmekte, eminlere ve yöneticilere aktarılmaktadır. Bunlar tıbbi tedavileri el koymuşlardır, sorumlu bir hekim atamışlardır, ondan yargıçların emirlerine rağmen salgına yakalanan hastaların saklanmalarını ve tedavilerini önlemek üzere, Yazılı bir pusula almayan, başka hiçbir hekimin tedavi etme, başka hiçbir eczadın ilaç hazırlama, hiçbir günah çıkartıcının hasta ziyaret hakkı yoktur. Hastalığın kaydı sürekli ve merkezi olmak zorundadır. Herkesin hastalığı ve ölümüne ilişkin rapor, iktidar mercilerinden geçmekte, bunlar bu raporları kaydetmekte ve kararlarını bunlara dayandırmaktadır. Karantinanın başlamasından 5 veya 6 gün sonra evlerin teker teker arıtılmasına girişilmektedir. Halkın tüm evlerinden çıkartılmaktadır. Her odada mobilyalar veya mallar kaldırılmakta veya askıya alınmaktadır. Etrafa koku püskürtülmekte, kapılar ve bal mı doldurulan kilitlere varana kadar her şey özenle tıkandıktan sonra bu koku tutuşturulmaktadır. Son olarak evin tümü koku yanıncaya kadar kapatılmaktadır. Koku püskürtücüler evin girişinde, ev halkın önünde, girerken üzerlerinde olmayan bir şey çıkarken olmasın diye aranmaktadır. Halk dört saat sonra evlerine geri dönebilmektedir. Bireylerin sabit bir yere kapatılmaları, en küçük hareketlerin bile denetlendiği, bütün olayların kaydedildiği, kesintisiz bir yazı faaliyetinin merkez ile çevreyi birbirine bağladığı, iktidarın hiyerarşik ve sürekli bir biçimine göre, hiçbir paylaşım olmadan icra edildiği, her bireyin sürekli olarak saptandığı, incelendiği ve canlılar, hastalar ve ölüler olarak dağıtıma tabi tutulduğu bu kapalı, parçalara ayrılmış ve her noktası itibariyle, Gözetimi altında olan mekanda bütün bu unsurlar bütüncül bir disiplinsel düzenin modelini meydana getirmektedir. Vebaya düzenle karşılık verilmektedir. Bu düzenin işlevi bütün karışıklıkları ortadan kaldırmaktır. Bedenler birbirine karşılıklığında aktarılan hastalığın karışıklığı, korku ve ölüm yasakları ortadan kaldırdığında artan kötülüğün karışıklığı. Düzen herkesi yerine, bedenine, hastalığına, ölümüne, malına bağlamakta. Bu işi her yerde hazır ve nazır. Kendini bireyin, onu belirleyenin, ona ait olanın ve onun başına gelenin nihai belirlenmesine kadar alt birimlere düzenli bir şekilde bölen, her şeyi bilen bir iktidarın etkisiyle gerçekleştirmektedir. Disiplin, karışma alanı olan vebaya karşı çözümleme alanı olan kendi iktidarını egemen kılmaktadır. Vebanın etrafında koskoca bir edebi bayram kurgusu gelişmiştir. Askıya alınan yasalar, kaldırılan yasaklar, akıp giden zamanın çılgınlığı, saygısızca birbirlerine karışan bedenler, maskelerini çıkartan, statüden gelen kimliklerini ve kendilerini tanıttıkları çehrelerini terk eden bireyler ortaya tamamen başka bir gerçek çıkartmaktadır. Fakat bir de bunun tamamen tersi olan siyasal bir düşte var olmuştur. Artık ortak bayram değil de katı ayrımlar... Çiğnenen yasalar değildi, de, iktidarın kılcal damarlar boyunca bile iş görmesini sağlayan tam bir hiyerarşi aracılığıyla düzenlemelerin varoluşun en ince ayrıntılarına kadar nüfuz etmeleri, takılan ve çıkartılan maskeler değil de herkese kendi gerçek adının, gerçek yerinin, gerçek bedeninin ve gerçek hastalığının yüklenmesi söz konusudur. Veba, düzensizliğin hem hakiki hem de hayali biçimi olarak karşılık olarak tıbbi ve siyasal disiplini bulmaktadır. Disiplin sağlama yönelik düzenlemelerin arkasında, ve bazı salgınlarından isyanlardan, cinayetlerden, askerden kaçmalardan ortaya çıkıp kaybolu veren düzensizlik içinde yaşayan ve ölen insanlardan duyulan dehşet okunmaktadır. Cüzdanın bir ölçüye kadar büyük kapatmanın örneğini oluşturan dışlama ayinine verdiği doğruysa da veba disiplinsel şemalara hayat vermiştir. Veba iki grup arasındaki kitlesel ve ikili ayrımdan daha çok çok yönlü ayrımlara, bireyselleştirici dağıtımlara, gözetimlerin ve denetimlerin bir örgütlenmesini iktidarın yoğunlaştırılmasına çağrıda bulunmaktadır. Yüzamlı bir red, bir sürgün kapatma uygulamasının içine alınmıştır. Buraya sanki ayırmanın önemsiz olduğu bir kitlenin içine atılıyormuş gibi terk edilmektedir. Ve bağlılar ise bireysel farklılaştırmaların kendini çoğaltan, eklemleşen ve alt bölümlere ayrılan bir iktidarın zorlayıcı etkileri sonucu ortaya çıktığı özel bir taktik çerçevelemenin içine alınmışlardır. Bir yandan büyük kapatma, diğer yandan iyi terbiye. Cüzam ve paylaşım, veba ve parçalara ayrılması. Biri vurguludur, diğeri çözümlenmiş ve dağıtılmıştır. Cüzdanların sürgün edilmesi ve vebanın tutuklanması kendileriyle birlikte aynı siyasal düşü taşımamaktadır. Biri arınmış bir toplumun, diğeri disiplinli bir toplumun düşüdür. İnsanları üzerinde iktidar icra etmenin, onların ilişkilerini denetlemenin, bunların tehlikeli karışımlarını çözmenin iki biçimi. Vebaya yakalanan kent, tamamı itibariyle hiyerarşi, gözetim, bakış, yazı tarafından kat edilen kent, tüm bireysel bedenler üzerinde ayrımcı bir şekilde yaygınlaşan bir iktidarın işleyişi içinde hareketsiz kılınan kent. Bu, mükemmel yönetilen kent ütopyasıdır. Veba, en azından öngörü halinde kalan, o esnada disiplinsel iktidarın icra edilmesinin ideal bir şekilde tanımlanabileceği sınavdır. Hukuk ve yasaları saf teoriye göre işletebilmek üzere hukukçular hayali bir doğa durumuna gitmekteydi. Mükemmel bir disiplini işletmek üzere yönetimler veba durumunu düşlemekteydi. Disiplinsel şemaların altında veba imgesi tüm karışıklıklar ve disiplinsizlikler için geçerli olmaktadır. Tıpkı cüzzam imgesinin önlenmesi gereken temas imgesinin dışlama şemalarının altında yer alması gibi. Demek ki farklı ama uyuşmaz nitelikte olmayan şemalar. Bunların yavaş yavaş birbirlerine yaklaştıkları görülmektedir ve cüzdanların simgesel halkını ve dilencilerin, serserilerin, delilerin, şiddete başvuranların gerçek sakinlerini oluşturdukları, oluşturduğu sürgün mekanına disiplinsel çerçevelemeye özgü iktidar tekniği uygulama işi 19. yüzyıla ait olmuştur. Cüzdanlara ve bağlılara olduğu gibi davranmak, disiplinin ince bölümlemelerini enterne etmenin karmaşık mekanına yansıtmak bu mekanı iktidarın, Analitik dağıtım yöntemleriyle işlemek, toplumdan kovulanları bireyselleştirmek ama kovmaları işaret etmek üzere bireyselleştirme usullerinden yararlanmak, disiplinsel iktidar tarafından 19. yüzyılın başından beri düzenli olarak başvurulan yöntemler işte bunlar olmuşlardır. Akıl Hastanesi, Hapishane, Islahane, Gözetim Altında Eğitim Kurumu ve Bir Bakımı Hastaneler genel olarak bütün bireysel denetim mercileri çifte bir tarz üzerinde iş görmektedir. İkili ayrım ve işaretleme, deli, deli değil, tehlikeli, zararsız, normal, anormal tarzı ve baskı altından alıcı ayırma, farklılaştırıcı dağıtım, kimdir, nerede olmalıdır, onu neyle belirlemeli, nasıl tanımalı, onun üzerinde sürekli bir gözetim, bireysel olarak nasıl uygulanmalı tarzı. Bir yandan ve vebalı hale getirmekte, toplumdan kovulanlara ve bireyselleştirici disiplinlerin taktiği dayatılmakta ve öte yandan da disiplinsel denetimlerin evrenselliği kimin cüzdanlı olduğunun belirlenmesini ve ona karşı ikili kovma mekanizmalarının kullanılmasına izin vermektedir. Her bireyin tabi kılındığı normal ile anormal arasındaki sabit ayırım, ikili işaretleme ve cüzdanlıların dışlanmasını her nesneye uygulanması şartıyla bize kadar taşımaktadır anormalleri ölçmeyi, denetlemeyi ve düzeltmeyi kendine görev edinen koskoca bir teknikler ve kurumlar bütünü, veba korkusu tarafından davet edilen disiplinsel düzenlemeleri işler hale getirmektedir. İktidar mekanizmalarını bugün hala onu işaretlemek kadar değiştirmek için de anormalin etrafında sahip oldukları unsurlar, uzaktan türevi oldukları bu iki biçimi meydana getirmektedir. Bentham'ın panoptikonu bu düzenlemenin mimari biçimidir. Bunun ilkesi bilinmektedir. Çevrede halka halinde bir bina, Merkezde bir kule, bu kulenin halkanın iç cephesine bakan geniş pencereleri vardır. Çevre bina hücrelere bölünmüştür. Bunlardan her biri, binanın tüm kalınlığını kat etmektedir. Bunların, biri içeri bakan ve kuleninkilere karşı gelen, diğeri de dışarı bakan ve ışığın hücreye girmesine olanak veren ikişer pencereleri vardır. Bu durumda, merkezli kuleye tek bir gözetmen ve her bir hücreye tek bir deli, bir hasta, bir mahkum, bir işçi veya bir okul çocuğu kapatmak yeterlidir. Geriden gelen ışık sayesinde çevre binadaki hücrelerin içine kapatılmış küçük silüetleri olduğu gibi kavramak mümkündür. Ne kadar kafes varsa o kadar küçük tiyatro vardır. Bu tiyatrolarda her oyuncu tek başınadır. Tamamen bireyselleşmiştir ve sürekli olarak görülebilir durumdadır. Görülmeden gözetimi altında tutmaya olanak veren düzenleme sürekli görmeye ve hemen tanımaya olanak veren vekansal birimler oluşturmaktadır. Sonuç olarak, Hücre ilkesi tersine döndürülmekte veya daha doğrusu onun üç işlevi kapatmak, ışıktan yoksun bırakmak ve saklamak, ters yüz edilmektedir. Bunlardan yalnızca birincisi korunmakta, diğer ikisi kaldırılmaktadır. Tam ışık altında olma ve bir gözetmenin bakışı aslında koruyucu olan karanlıktan daha fazla yakalayıcıdır. Görünürlük bir tuzaktır. Kapatma yerlerinde bulunan bu sıkışık, kaynaşan, yapış yapış gitleler, Koyanın resmettiği veya Howard'ın, Tasvir ettiği kitleleri önlemeye öncelikle bunlar olanak vermektedir. Negatif etki olarak. Herkes kendi yerinde bir gözetmen tarafından cepheden görüldüğü bir hücreye iyice kapatılmıştır. Fakat yan duvarlar bu kapatılmış kişilerin kader arkadaşlarıyla temas kurmalarını engellemektedir. Görülmekte ama görememektedir. Bir bilginin nesnesidir ama asla bir iletişim öznesi olamamaktadır. Odasının... Merkezi kuleyin karşısına yerleştirilmiş olması ona eksensel bir görünürlüğü dayatmaktadır. Halka binanın bölümlenmesi bu birbirlerinden iyice ayrılmış hücreleri yanlamasına bir görünmezlik getirmektedir. Ve bu durum düzenin güvencisi olmaktadır. Eğer kapalı tutulanlar mahkumlarsa komplo, toplu kaçış girişimi, yeni suç işleme tasarları, karşılıklı kötü etkileşim tehlikeleri olmayacaktır. Eğer söz konusu olan delilerse karşılıklı şiddet kullanma tehlikesi olmayacaktır. Eğer çocuklar söz konusuysa kopya çekme, gürültü, gevezelik, dalgınlık tehlikesi olmayacaktır. Eğer kapatılanlar işçilerse kavga, hırsızlık, anlaşma, işi geciktiren, onu daha az nitelikte hale getiren veya kazalara yol açan dalga geçmeler olmayacaktır kalabalık, bitişik kitle, çoklu alışverişler yeri, oluşan bireysellikler, ortak etki, bir ayrılmış bireysellikler koleksiyonu lehini olmak üzere iptal edilmiştir. Gardiyanın bakış açısına göre bu kalabalığın yerine sayılabilir ve denetlenebilir bir çoğulluk geçmiştir. Kapalı tutulanların bakış açısından ise kapalı kapılar ve bakışlar altındaki bir yalnızlık geçmiştir. J. Bentham, Panopticon Works yayınları, Bovring Cilt 4, Sayfa 60-64, Bakınız Levhano 17 Ponoptiko'nun büyük etkisi buradan kaynaklanmaktadır. Tutuklu da iktidarın otomatik işleyişini sağlayan bilinçli ve sürekli bir görülebilirlik hani yaratmak. Gözetim altında tutmanın eylemi itibariyle kesintili olsa bile sonuçları itibariyle sürekli olmasını sağlamak. Bu mimari aygıtın iktidarı icra edeninkinden bağımsız bir iktidar ilişkisini yaratan ve destekleyen bir makine olmasını sağlamak. Kısacası tutukluların bizzat kendilerinin de taşıyıcısı oldukları bir iktidar durumunun içine alınmalarını sağlamak. Bunu sağlamak için mekanizmanın sürekli gözetim altında tutulması aynı anda hem çok fazla hem de çok azdır. Çok azdır çünkü esas olan gözetim altında olduğunu bilmesidir. Çok fazladır çünkü fiili durumda böyle olması gereksizdir. Bu nedenden ötürü ben tam iktidarın görünür ve bu varlığının kanıtlanamaz olması ilkesini koymuştur. Görünür tutuklu gözünün önünde sürüklü olarak gözlendiği merkez kulesinin silüetini bulacaktır. Varlığının kanıtlanamaz olması, tutuklu, o anda kendine bakılıp bakılmadığını asla bilmemeli ama bunun her an olabileceğinden hiçbir kuşkusu bulunmamalıdır. Bentham, bir gözünün var mı yoksa yok mu olduğuna karar verilememesi için, mahkumların hücrelerinden bir gölgeyi veya tersten gelen bir ışığı bile yakalayamamaları için, merkezi gözetim salonunun pencerelerine yalnızca pancurlar konulması önermekle kalmamış, aynı zamanda, Salonu dik açılarla kesen bölmeler ve bir bölümden diğerine geçmek için kapılar değil de zikzaklı tabya yolları öngörmüştür. Çünkü en küçük bir kapı çarpması aralıktan sızan bir ışık, bir aydınlık veya bir aralık gardiyanın varlığını ele verecektir. Ben tam PostScript to the Panopticon 1790'da gözetim evini çepeçevre dolanan her bir iki hücre katını gözlemeye olanak veren siyah boyanmış karanlık galeriler eklemektedir. Panoptikon, görmek, görülmek çiftini ayırmaya eriyen bir makinedir. Çevre, halkada tamamen görülmekte ama görmek asla mümkün olmamaktadır. Merkezi kulede görünülmeden her şey görülmektedir. Bakınız, Levhano 17. Ben tam ilk panoptikon versiyonunda hücrelerden merkez kuleye giden borular aracılığıyla sesli bir gözetimi görmüştü. Herhalde, disimetri getiremediğinden ve gözetmen onları dinlerken onların gözetmeni işitmelerini engelleyemediğinden bunu Postgrip'te terk etmiştir. Julius, disimetrik bir dinleme sistemi geliştirmeye çalışmıştır. Lekons sur les prisons, Fransızca çeviri 1834 sayfa 18 Önemli bir düzenek çünkü iktidarı otomatikleştirmekte ve bireyseylikten çıkartmaktadır. Bu iktidar ilkesini bir kişiden çok bedenlerin, yüzeylerin, bakışların hesaplı bir kitaplı bir dağılımından, iç mekanizmaları bireyi içine alan, ilişki üreten bir aygıttan almaktadır. Hükümdarın daha fazla iktidarının kendilerini onların aracılığıyla dışa vurdukları törenler, ayinler, damgalar yararsızdır. Simetrisizliği, dengesizliği, farklılığı sağlayan bir mekanizma vardır. Buna bağlı olarak iktidarı kimin icra ettiğinin pek bir önemi yoktur. Adeta rastlantıyla buraya getirilen herhangi bir kişi bu makineyi işletebilir, müdür olmadığında ailesi, çevresi, dostları, ziyaretçileri hatta hizmetçileri aynı işi yapabilirler. J. Bentham, Ponoptikon 4, sayfa 45 bu makine çalıştırma nedeni konusunda da kayıtsızdır. Birden sizin merakı, bir çocuğun afacanlığı, bu insan doğası müzesinde dolaşmak isteyen bir filozofun bilgiye susamışlığı veya gözlemekten ve cezalandırmaktan zevk alanların kötülüğü. Bu gözlemcilerin sayısı ne kadar çok olursa, tutuklu için gafil avlanma ve gözetim altında olma kaygısının artma riski de o kadar fazla olmaktadır. Panoptikon çok farklı arzulardan hareketle türdeş iktidar etkileri imal eden harika bir makinedir. Gerçek bir tabi olma durumu hayali bir ilişkiden mekanik olarak doğmaktadır. Öylesine ki mahkumu iyi davranmaya, deliği sakin olmaya, işçiyi çalıştmaya, okul çocuğunu özenli olmaya, hastayı tedaviye uymaya zorlamak için güç kullanmaya gerek kalmamaktadır. Ben tam panoptikondaki purumların bu kadar hafif olması karşısında büyülenmekteydi. Artık demir parmaklıklar, zincirler, kocaman kilitler yoktu. Ayrımların net ve açıklıkların iyi düzenlenmiş olmaları yeterliydi. Eski güvenlik evlerinin kalit tarzındaki mimarileriyle birlikteki ağırlıklarının yerine bir emin olma evinin basit ve ekonomik geometrisi geçirilebilirdi. Bu kurumun iktidar etkinliği, zorlayıcı gücü bir bakımı öte tarafa uygulama yüzeyi tarafına geçmişlerdi. Bir görünürlük alanına tabi kılınan ve bunu bilen kişi iktidarın zorlamalarını kendi hesabını yeniden ele almaktadır. Onları kendi üzerinde, kendiliğinden etkili kılmaktadır. İçinde aynı anda iki rolü de oynadığı iktidar ilişkisini kendinde kapsamaktadır. Kendi tabiatının ilkesi haline gelmektedir. Bizatihi bu olgudan ötürü dış iktidar kendini fizik çekimle itibarlı hafifletebilmekte, bedeni olmayana yönelmekte ve sınıra ne kadar yaklaşırsa etkileri o kadar sabit, derin, bir kere de ebediyen geçerli olmak üzere kazanılmış, devamlı olarak süren hale gelmektedir her tür fiziki çarpışmayı önleyen ve her zaman önceden oynanılmış olan sürekli zafer. 24. Ayrımın Sonu Sayfa 299 Hapishanenin Doğuşu Michel Foucault Sayfa 299 Ben tam bu taslağı hazırlarken, Le Vaux'un Versailles'de kurduğu hayvanat bahçesine ilham alıp almadığını söylememektedir. Farklı unsurları geleneğin emrettiği gibi bir parka dağıtmamış olan ilk hayvanat bahçesi, Gello Özel Historia de Menageries, 1912-2, sayfa 104-107, bakınız Levhano 14. Merkezde 8 kenarlı bir pavyon vardır. Bunun birinci katında yalnızca kralın salonu bulunmaktadır. Burası geniş pencerelerden 7 kafese bakmaktadır. 8. kenar girişe ayrılmıştır. Bu kafeslere çeşitli hayvan türleri kapatılmıştır. Bentham'ın döneminde, bu hayvanat bahçesi yok olmuştur ama Panopticon'un programında aynı bireyselleştirmeci gözlem, karakter belirleme ve tasnif, mekanın analitik düzenlenmesi kaygısı bulunmaktadır. Panopticon bir krallık hayvanat bahçesidir. Bireysel dağıtımın spesifik gru spesifik gruplandırması yoluyla hayvanın yerine insan ve kralın yerine de kaçamak bir iktidar makinesi geçmiştir. Bu ikamelerin dışında Panopticon da bir doğa bilimi işlevi görmektedir. Farklılıkları belirlemeyi olanak vermektedir. Hastalarda herkesin gösterdiği belirtileri yatakların birbirlerine yakınlığını, çürük beden salgınlarının, salgın etkilerinin klinik tabloları birbirine karışmalarını olanak vermeden gözlemek. Çocuklardaki gelişmeleri taklit veya kopya olmadan kaydetmek, yatkınlıkları belirlemek, karakterleri ortaya çıkartmak, sağlam sınıflandırmalar düzenlemek ve kurallara Uygun bir evrime nazaran tembellik ve inat olanı tedavisi mümkün olan aptallıklarını ayırmak, işçilerde herkesin yatkınlığını kaydetmek, bir iş yapmak için harcadıkları zamanı kıyaslamak ve eğer yemeği alıyorlarsa ücretlerini bu zamana göre hesaplamak. Evet sayfa 60-64 İşte bahçe cephesindeki durum. Panoptikon laboratuvar olma yanıyla deney yapma, tutukları değiştirme, bireyleri terbiye veya yeniden terbiye etme makinesi olarak kullanılabilir. İlaçları denemek, ve etkilerinin sağlamasını yapmak, çeşitli cezaları mahpusların üzerinde bunların suç ve karakterlerine göre denemek ve en etkini olanlarını araştırmak, işçilere eş anlı olarak farklı teknikleri öğretmek, en iyisin hangisi olduğunu belirlemek, pedagojik deneylere girişmek ve özel olarak da bulunmuş çocukların kullanılması yoluyla ünlü inziva halindeki eğitim sorunu yeniden ele almak. Bunlar 16 veya 18 yaşlarına geldiklerinde erkeklerle kızlar bir araya getirdiklerinde ne olacağı görülecektir. Bu durumda Helvetius'un düşündüğü gibi herhangi bir kimsenin herhangi bir şeyi öğrenmeyeceğinin saptaması yapılabilecektir. Gözlenebilir her fikrin sol zinciri izlenebilecektir. Farklı çocuklar, farklı düşünce sistemleri içinde eğitilebilecekler. Bazıları iki kere ikinin dört etmediğini veya ayın bir peynir olduğuna inandırılacak, sonra bunların hepsi 20 veya 25 yaşlarına geldiklerinde bir araya getirilecektir. Bu durumda bir sürü masrafa mal olan bazılar veya konferanslardan daha değerli olan tartışmalar yapılacaktır. En azından metafizik alanda keşiflerde bulunma olanağına sahip olunacaktır. Bonoptikon, insanlar üzerinde deney yapabilmek, ve da sağlanabilecek dönüşümleri çok güvenilir bir şekilde çözümlemek konusunda ayrıcalıklı bir yerdir. Hatta panoptikon kendi mekanizmaları üzerinde bir denetim aygıtla oluşturabilir. Müdür merkezi kuleden emri altındaki bütün görevlileri gözleyebilir. Hasta bakıcılar, hekimler, ustabaşılar, ilkokul öğretmenleri, gardiyanlar onları sürekli olarak yargılayabilir. Hal ve gidişlerini değiştirebilir, en iyisi olduğunu düşündüğü yöntemleri onlara dayatabilir ve kendi de kolaylıkla gözlenebilir. Panoptikon'un merkezinde aniden belir verecek olan bir müfettiş tek bir bakışta ve ondan hiçbir şey saklanmasına imkan olmadan kuruluşun tümünün nasıl işlediğini anlayacaktır. Ve zaten tıpkı bu kuruluş gibi bu mimari düzenin ortasına kapatılmış olan müdür de onun ayrılmaz bir parçası değil midir? Salgının yayılmasını engelleyemeyen beceriksiz sekim, beceri gösteremeyen hapishane veya atölye yöneticisi salgının veya isyanın yayılmasının ilk kurbanları olacaklardır. Ponopticon'un efendisi, benim kaderim onlarınkine, tutuklularınkine, icat edebildiğim tüm bağlarla bağlıdır demektedir. J. Bentham, Panopticon versus New South Wales, Works, Yay, Bowring, Cilt 4, sayfa 177. Panoptikon bir cins iktidar laboratuvarı gibi işlemektedir. Gözlem mekanizmaları sayesinde insanların tutumları üzerinde daha etkin olmakta ve daha fazla nüfus olanağı sağlamaktadır. İktidarın tüm ilerlemelerinin üzerinde bir bilgi artışı yer almakta ve bu iktidarın icra edildiği bütün yüzeylerin üzerindeki bilinecek nesneleri keşfetmektedir. Vebaya uğrayan kent Panoptikon tarzında kuruluş, farklar büyüktür. Bu farklar disiplin programlarındaki dönüşümleri bir buçuk yüzyıllık aralık içinde vurgulamaktadır. Şıklardan birinde istisnai bir durum, iktidar olağan dışı bir belanın karşısına dikilmekte, kendini her yerde mevcut ve görünür hale getirmekte, Yeni çakları icat etmekte, bölümleri ayırmakta, hareketsiz kılmakta, çerçevelemekte, aynı anda hem kent karşıtı hem de mükemmel toplum olanı belli bir süre için inşa etmekte, ideal bir işleyişi dayatmakta. Ama bu işleyişte sonunda tıpkı mücadele ettiği bela gibi basit bir hayat ölüm ikilemini ulaşmaktadır. Kıpırdayan her şey ölüm taşımaktadır ve kıpırdayan her şey öldürülmektedir. Panoptikon bunun tersine genelleştirilebilir bir işleyiş modeli. İktidarın, insanların gündelik hayatlarıyla olan ilişkisini tanımlamanın bir biçimi olarak anlaşılmalıdır. Bentham, onu hiç kuşkusuz, kendi üzerine iyice kapalı, özel bir kurum olarak sunmaktadır. Tam bir kapatmaya ilişkin ütopyalar, sıklıkla kurulmuştur. Piranesin resmettiği harabeye dönmüş, içi vığıl vığıl insan kaynayan, ve azap çektirmelerin hiç eksik olmadığı hapishanelerin karşısında Panoptikon gaddar ve bilgince bir kafes görünümü vermektedir. Onun bizim dönemimize kadar çok sayıda taslak halinde veya gerçek değişikliğe sahne olması 200 yıllık bir süre boyunca hayali bir yoğunluğa sahip olduğunu göstermektedir. Fakat Panoptikonu düşsel bir yapı olarak anlamamak gerekir. O ideal biçime getirilmiş olan bir iktidar mekanizmasının diyagramıdır. Her tür engelden, dirençten veya sürtüşmeden arınmış olan işleyişi saf bir mimari ve optik sistem olarak sunabilir. O fiili durumda her tür özel kullanımdan kopartılabilen ve kopartılması gereken siyasal bir teknoloji biçimidir. Uygulanışı itibariyle birçok görevlere sahiptir. Mahpusları cezalandırmaya ama aynı zamanda hastaları tedavi etmeye, öğrencileri eğitmeye, delilleri muhafaza etmeye, işçileri gözlemeye, dilencileri ve aylakları çalıştırmaya yaramaktadır bu bedenleri mekana yerleştirme, bireyleri birbirlerine nazaran dağıtıma tabi tutma, hiyerarşik örgütleme, iktidar merkezleri ve kanalları düzenleme, bir iktidarın araçlarını ve müdahale biçimlerini tanımlama tarzıdır ve bu tarz hastanelerde, atölyelerde, okullarda, hapishanelerde devreye sokulabilir. Bir ödevin veya bir hal ve gidişin dayatılmasının söz konusu olduğu bir birey, Çoğulluğunun bulunduğu her seferinde panoptikon şeması uygulanabilir. Bu şema gerekli değişikliklerle birlikte fazla geniş olmayan bir mekanın sınırları içinde belli sayıda insanın gözetim altında tutulmasının gerektiği bütün kurumlara uygulanabilir. İbit, sayfa 40 Bentham'ın cezaevi örneğini ileri sürmesinin nedeni bunun birçok işlevinin gözetim, otomatik denetim, kapatma, yalnızlık, zorunlu çalışma, eğitim olmasıdır. Bu şema uygulamalarının her birinde iktidarın icra edilmesinin mükemmelleştirilmesine olanak vermektedir ve bunu birçok biçimlerde yapmaktadır. Çünkü iktidarın üzerlerinde icra edildiği kişilerin sayısını artırırken bir iktidarı icra edenlerin sayısını azaltabilir. Çünkü her an müdahale olanağı verir ve sürekli baskı hataların, kabahatlerin, suçların işlenmesinden bile önce etki eder. Çünkü bu koşullarda gücü asla müdahale etmemek, kendiliğinden ve gürültüsüzce icra edilmek, etkileri birbirlerine eklenen bir mekanizma oluşturmaktan kaynaklanmaktadır. Çünkü bir mimari ve bir geometriden başka fizik bir araca sahip olmadan bireylerin üzerine doğrudan etki etmekte, zihni zihin üzerine iktidar vermektedir. Panoptikon şeması herhangi bir iktidar aygıtı için bir yoğunlaştırıcıdır. Onun ekonomisini malzemeden, personelden, zamandan yana sağlamaktadır. Onun etkinliğini önleyici karakteri, sürekli işleyişi ve otomatik mekanizmalar aracılığı sağlamaktadır. Şimdiye kadar hiçbir örneği olmayan bir miktar içinde iktidar elde etmenin yeni ve büyük bir yönetim aracı elde etmenin bir biçimidir. Mükemmelliği uygulandığı her kurumun verme yeteneğinin sahip olduğu büyük güçten kaynaklanmaktadır. İBİT sayfa 65 Siyasetin düzeni içinde bir cins Kolomb yumurtası. Nitekim herhangi bir işlevle eğitim, tedavi, üretim, cezalandırma işlevleri, bütünleşebilme, onunla sıkı bir şekilde birleşerek bu işlevin gücünü artırma, iktidar ve bilgi ilişkilerinin içinde ayrıntıya ve denetlenmesi gereken süreçlere varana kadar birbirlerine tam bir uyum sağlayabildikleri karma bir mekanizma oluşturma. Daha fazla iktidar ile daha fazla üretim arasında doğru bir oran kurma yeteneğine sahiptir. Kısacası, iktidarın icrasının kuşattığı işlevlerin üzerine dışarıdan katı bir zorlama veya bir yaş çekimi gibi değil de, hem kendi el koymalarını hem de bu işlevlerin etkinliklerini arttırmak üzere, onların içinde ince bir şekilde var olmasını sağlamaktadır. Ponoptikon düzenlemesi, bir iktidar mekanizması ile bir işlev arasında bir buluşma, bir alışveriş noktasından ibaret değildir. İktidar ilişkilerini bir işlev içinde işletmedir. Panoktikonk tarzı ahlakı yeniden biçimlendirme, sağlığı koruma, endüstriyi yeniden güçlü kılma, eğitimi yaygınlaştırma, kamusal yükleri hafifletme, ekonomiyi adeta kayaların üzerine yerleştirme, yasaların fakirler üzerinde meydana getirdikleri gordiyum düğümünü kesmek yerine çözme kapasitesine sahiptir. Bütün bunları basit bir mimari fikir sayesinde yapacaktır. Ibid. Sayfa 39 Üstelik bu makine öyle bir şekilde düzenlenmiştir ki kapalı olması dışarının sürekli mevcudiyetini dışlamamaktadır. Herhangi bir kimsenin merkezi kulede gözetim işlemini yerine getirebileceği ve bunu yaparken de gözetim altında tutmanın biçimini tahmin edebileceği görüldü. Panoptikon kurumu fiili durumda o kadar titiz ve tam bir şekilde kapatılmıştır ki bir mahkum aynı anda hem rastlantısal hem de sürekli olan bu teftişlere kolaylıkla tabi kılınabilir ve yalnızca görevli denetçilerinkine değil, Aynı zamanda halkın kine de toplumun herhangi bir üyesinin, okulların, hastanelerin, fabrikaların, hapishanelerin nasıl çalıştıklarını kendi gözleriyle görmeye hakkı olacaktır. Buna bağlı olarak panoptikon makinesinden kaynaklanan iktidar artışının tiranlığa dönüşme tehlikesi yoktur. Disiplin düzeni demokratik olarak denetlenecektir. Çünkü Dünya Mahkemesi'nin Büyük Komitesi için sürekli olarak açık olacaktır. Bentham bir yer altı geçerek merkez kuruya kadar ulaşan ve buradan Panoptiko'nun dairesel manzarasını seyreden bu sürekli ziyaretçi akımını hayal ederken acaba Barker'ın tam da aynı dönemde inşa ettiği 1787 sahiliye benzemektedir ve ziyaretçilerin başrolü oynadıkları çevrelerinde bir manzarayı, bir kenti, bir çarpışmayı gördükleri panoramaları biliyor muydu? Ziyaretçiler burada tam olarak hükümdarın bakışlarının yerini tutuyorlardı. Tek bir gözetmenin tek bir bakışla bu kadar çok sayıda ve farklı bireyi gözleyebilmesi için ince ince ayarlanmış olan bu panoptikon aynı zamanda herkesin en küçük dereceli gözetmeni bile gözlemesine olanak vermektedir. Gösteren makina, bireylerin gözetlendiği bir cins karanlık odaydı. İktidarın icra edilmesinin toplumun tümü tarafından denetlenebilir olduğu şeffaf bir bina haline gelmektedir. Panoptikon şaması hiç silmeden ve özelliklerinden hiçbirini kaybetmeden, toplumsal bünyenin içinde yayılmaya yönelmiştir. Bu bünye içinde genelleşmiş bir işlev olma eğilimine sahiptir. Vebaya yakalanmış kent olağan dışı bir disiplin modeli sunmaktaydı. Mükemmel ama mutlak olarak şiddetli. İktidar ölüm getiren hastalığın karşısına kendi sürekli öldürme tehdidini çıkartmaktaydı. Ölüm burada en basit ifadesine indirgenmiş durumdaydı. Bu ölümün gücüne karşı kılıç hakkının titizlikle kullanılmasıydı. Panoptikon bunun tersine bir çoğalma rolüne sahipti. İktidarı düzenliyorsa da, onu daha ekonomik ve daha etkin hale getirmek istiyorsa da, bu iktidarın bizzat kendi veya tehdit altındaki bir toplumun hemen selamete kavuşması için olmamaktadır. Toplumsal güçleri daha kuvvetli kılmak, üretimi artırmak, ekonomiyi geliştirmek, eğitimi yaygınlaştırmak, kamusal ahlak düzeyini yükseltmek, artırmak ve çoğaltmak söz konusudur. İktidarı bu gelişmeyi engellemin uzağında kalarak, talepleri ve ağırlıklarıyla onun üzerinde baskı yapmanın Uzağında kalarak tersine bu gelişmeyi kolaylaştırarak güçlendirmek nasıl mümkün olacaktır? Hangi iktidar yoğunlaştırıcısı aynı zamanda bir de üretim çoğaltıcısı olacaktır? İktidar kendi güçlerini artırırken toplumun güçlerini müsaadele etmek veya dizginlemek yerine onları da nasıl çoğaltacaktır? Panoptiko'nun bu soruna getirdiği çözüm iktidarın üretkenliğinin artırılmasının ancak bir yandan toplumun temellerinde en küçük taneye varana kadar sürekli bir şekilde icra edilme olanağına sahip olması ve öte yandan da egemenliğin kurulmasına bağlı olan şu ani, şiddetli ve kesintili biçimlerin dışında işlemesi halinde mümkün olduğudur. Kralın bedeni, garip, maddi ve efsanevi mevcudiyetiyle bizzat seferber ettiği veya herhangi bir başkasına aktardığı gücüyle, Bonoptiko'nun tanımladığı bu yeni iktidar fiziğinin tam zıddında yer almaktadır. Onun alanı, Kralınkenin tersini tamamıyla bu alt bölgedir. Ayrıntıları, çoklu hareketleri, türdeş olmayan güçleri, mekansal ilişkileriyle düzensiz bedenlere ait olan bölgedir. Dağıtımları, sapmaları, dizileri, bileşimleri özümleyen ve görünür kılmak, kaydetmek, farklılaştırmak ve kıyaslamak için aletler kullanan mekanizmalar söz konusudur. Maksimal yoğunluğuna artık kralın kişisinde değil de tam da bireyselleştirmeye olanak veren bu ilişkiler bütününde ulaşan, İlişkisel ve çoklu bir iktidarın fiziği. Ben tam teorik düzeyde toplumsal bünyeyi ve onu kat eden iktidar ilişkilerini çözümlemenin başka bir biçimini tanımlamaktadır. Uygulama terimleri içinde hükümdarın ekonomisini meydana getirirken iktidarın yararını artırma durumunda olan bedenlerin ve güçlerin tabi kılınmalarına ilişkin bir usulü tanımlamaktadır. Panoptikon nesnesi ve amacı hükümranlık ilişkisi değil de disiplin ilişkileri olan yeni bir siyasal anatominin genel ilkesidir. Güçlü ve bilgince yüksek kulesiyle birlikte mahut, şeffaf ve dairesel kafesin içinde. Bentham açısından herhalde mükemmel bir disiplin kurumunun taslağını çıkartmak söz konusudur. Ama aynı zamanda disiplinlerin nasıl kapatılmıştan çıkartılacaklarını ve bunların toplumsal bünyenin tümünün içinde yaygın, çoklu ve birden fazla amaca yönelik bir şekilde nasıl işletilebileceklerini göstermek söz konusudur. Klasik çağın belirgin ve nispeten kapalı yerlerde, kışlalar, kolejler, büyük atölyeler doğurduğu ve bütüncül kullanımlarının ancak vebaya yakalanmış bir kentin sınırlı ve geçici ölçeğinde hayal edildiği bu disiplinleri Bentham her yerde ve her zaman uyanık olan toplumu hiçbir boşluk bırakmadan ve kesintisiz bir şekilde kat eden bir düzenekler şebekesi haline getirmenin düşünü kurmaktadır. İlksel ve kolaylıkla aktarılabilir bir mekanizma düzeyinde bütünü itibariyle disiplin mekanizmalarının nüfuz ettikleri ve onlar tarafından kat edilen bir toplumun ...temel işleyişini programlamaktadırlar. Demek ki disipline ilişkin iki imge. Bir uçta abluka disiplin, majlarla kurulu olan ve tamamen olumsuz işlevlere yönelik kapalı kurum. Kötülüğü durdurmak, iletişimleri kopartmak, zamana askıya almak. Diğer uçta ise panoptikonla birlikte mekanizma disiplin bulunmaktadır. Onu daha hızlı, daha hafif, daha etkin, geleceğin toplumu için incelmiş baskıların bir resmi haline getirerek iktidarın icra edilmesini düzeltmek durumunda olan işlevsel bir düzenek, bir projeden diğerine istisnai bir disiplin şemasından genelleşmiş bir gözetim altında tutma şemasına giden hareket, tarihsel bir dönüşme dayanmaktadır. Disiplin düzenlemelerinin 17. ve 18. yüzyıllar boyunca yaygınlaşmaları, bunların toplumsal bünyenin tümü boyunca artmaları, kabaca disipline toplum olarak adlandırılabilecek şeyin oluşması. Benthamcı iktidar fiziğinin durum saptamasını temsil ettiği koskoca bir disiplinsel genelleştirme klasik çağ boyunca gerçekleştirilmiştir. Giderek daha geniş bir yüzeyi kapsamaya ve özellikle de giderek daha az marjinal hale gelen bir yeri işgal etmeye başlayan şebekeleriyle disiplin kurumlarının artışı buna tanıklık etmektedir. Eskiden ada gibi olan ayrıcalıklı yer, koşullara bağlı ölçü ve tekil örnek olan şey genel formül haline gelmektedir. Cihom veya Gustav Adolf'un protestan ve mümin ordularına özgü olan talimnameleri tüm Avrupa orduları için geçerli olan talimnameler haline dönüşmüşlerdir. Cizvitlerin örnek kolejleri veya Batenkur ve Demian'ın okulları Suturm'unkinden sonra okul disiplinlerinin genel biçimlerini resmetmişlerdir. Bahriye ve Ordu hastanelerinin düzene sokulması 18. yüzyıldaki tüm hastane reorganizasyonlarına şema olarak hizmet etmişlerdir. Fakat disiplin kurumlarının bu yaygınlaşmaları hiç kuşkusuz daha derindeki çeşitli süreçlerin göze en fazla görünen lehçesinden ibarettir. 1. Disiplinlerin işlevsel olarak ters yüz edilmeleri. Onlardan başlangıçta esas olarak tehlikeleri zararsız hale getirmeleri, yararsız veya çalkantılı hak kesimlerinin sabitleşmeleri, fazla kalabalık birikmelerin sakıncalarını önlemeleri istenilmekteydi. Artık onlardan bireylerin mümkün yararlarını artırarak, Olumlu bir rol oynamaları istenmektedir. Çünkü artık bunu yapabilecek duruma gelmişlerdir. Askeri disiplin artık yağmayı, askerden kaçmayı veya birliklerin itaatsizliğinin önleminin basit bir aracından ibaret değildir. Ordunun artık devşirme bir kalabalık değil de gücünün artışını bizatihi buradan alan bir birlik olarak var olması için temel bir teknik haline gelmektedir. Disiplin herkesin becerisini artırmakta. Bu becerileri eşgüdümlemekte, hareketleri hızlandırmakta, ateş gücünü artırmakta, gücü azaltmadan saldırı cephelerini genişletmekte, direnme kapasitesini artırmaktadır vesaire. Atölye disiplini, yönetmeliklere ve yetkililere saygı göstermesini sağlamanın, hırsızlığı ve dalga geçmeleri önlemenin bir biçimi olarak kalmanın yanı sıra, yatkınlıkları, hızları, verimleri ve böylece karları artırmaya hizmet Hal ve gidişleri her zaman ahlaki hale getirmekte ama tutumları giderek daha fazla amaca yönelik kılmakta ve bedenleri bir mekanizmanın güçleri de bir ekonominin içine sokmaktadır. 17. yüzyılda Taşlı okulları veya ilk okulları geliştiklerinde bunlara getirilen meşrulaştırma esas olarak negatif yönlü olmaktaydı. Fakirler, çocukların yetiştirme olanağına sahip olmadıklarından onları yükümlülükleri konusunda cahil bırakıyorlardı. Yaşamaya uğraştıklarından ve kendileri de cahil olduklarından hiçbir zaman sahip olmadıkları, İyi bir eğitimi aktarmaları mümkün değildi. Bu da üç büyük sakınca yaratmaktadır. Tanrı konusundaki cehalet, işe yaramazlık ve bunun peşinden gelen ayyaşlık, saf olmama, hırsızlık, haydutluk. Ve her zaman toplumsal karışıklıklar yaratmaya hazır olan ve yalnızca Hotel Dion'un dip taraflarında tüketilmeye yarayan şu haydut türlerinin oluşması. Çey Demia'nın Reglements, Op, CİT, sayfa 60-61. Oysa devrimin başlangıcında ilk öğrenime yüklenecek olan amaç, diğer şeylerin arasında bedeni geliştirmek, güçlendirmek, çocuğu gelecek için bazı mekanik işleri hazırlamak, ona iyi bir göz ayarı, iyi bir el ayarı, hızlı alışkanlıklar sağlamaktır. Taleiranın kurucu meclise verdiği rapor 10 Eylül 1791. Zikreden, Leon La Revolution Franchise et Leducation, Teknik 1968 Sayfa 106 Disiplinler giderek yararlı bireyler imal eden teknikler gibi işlev görmektedir. Toplumun uçlarındaki marjinal konumlarından kurtulmaları, kapatma veya dışlama biçimlerinden kurtulmaları bu olgunun sonucudur. Dinsel kurallar ve kapatmalarla olan akrabalıklarından yavaş yavaş kopmaları bu olgunun sonucudur. Toplumun daha önemli, daha merkezi, daha üretken kesimlerine yerleşme eğilimine girmeleri birkaç büyük Esas işleve bağlanmaları, mamül üretimi, bilgilerin aktarımı, becerilerin yayılması, savaş makinesi de bu olgunun sonucudur. Son olarak da 18. yüzyıl boyunca disiplin kurumlarını artırmaya ve var olan aygıtları disiplin altına yönelik çifte eğilimde bu olgudan kaynaklanmaktadır. 25. ayrımın sonu sayfa 310 Hapishanenin doğuşu Michel Foucault sayfa 310 2. Disiplin mekanizmalarının yayılması. Bir yandan disiplin kurumları çoğalırken bunların mekanizmaları kurumsallıktan çıkma, işlev gördükleri kapalı kalelerden çıkma ve serbest olarak dolaşıma girme konusunda belli bir eğilim göstermişlerdir. Kitlesel ve bilişik disiplinler, aktarılabilir ve uyarlanabilir esnek denetim usulleri halinde çözülmüşlerdir. Bazen bunların iç ve özgür işlevlerini dış bir gözetim altında tutma rolü ekleyenler, Özellikle de onların etrafında koskoca bir yanlamasına denetimler marjı geliştirenler bu kapalı aygıtlar olmuşlardır. Böylece Hristiyan okulu yalnızca itaatkar çocuklar yetiştirmek zorunda değildir. Aynı zamanda ebeveynlerin gözetim altında tutulmalarına, onların hayat tarzlarına, gelirlerine, imanlarına, adetlerine ilişkin bilgi edinmesine de olanak vermelidir. Okul, yetişkinlere kadar nüfuz etmek ve onların üzerinde düzenli bir denetim uygulamak için minik, toplu, minik toplumsal gözlem oluşturmaya yönelmektedir. Bir çocuğun hal ve gidişinin kötü olması veya okula gelmemesi, Demya'ya göre başta ailenin gerçeği söyleyip söylemediğinin anlaşılması amacıyla komşuların sorguya çekimleri için bir bahane oluşturmaktadır. Daha sonra din dersini ve duaları bilip bilmediklerini, çocukların hatalarını yok etme konusunda kararlı olup olmadıklarını, kaç tane yatakları olduğunu, ve geceleri bunların aile arasında nasıl paylaşıldığını anlamak için bizzat ebeveynler sorguya çekilecektir. Ziyaret muhtemelen bir sadaka verilmesi, bir tasvirin armağan edilmesi veya ek bir yatak sağlanması ile sona ermektedir. Demya, sayfa 39-40. Hassani de aynı şekilde giderek dış toplumun tıbbi olarak gözetim altında tutulmasının destek noktası olarak kabul edilmektedir. Hotel de yönün 1772'de yanmasından sonra birçok kimse bu kadar hantal ve bu kadar düzensiz büyük kuruluşların yerine daha küçük ölçekli bir dizi hastaneye geçmesini istemiştir. Bu hastanelerin işlevi mahalledeki hastalığı kabul etmek ama aynı zamanda haber toplamak, bulaşıcı olan veya olmayan hastalıkları gözetim altında tutmak, dispanserler açmak, halka tavsiyelerde bulunmak ve yetkilileri bölgenin sağlık durumu hakkında bilgilendirmek olacaktır. 18. yüzyılın ikinci yarısında oradayı gözetim merceği ve halkı gözetim altında tutan genel çerçeveleme aracı olarak kullanma konusunda çok düş kurulmuştur. 17. yüzyılda daha kendisini disipline edilme ihtiyacında olan ordu disiplin getirici olarak kavranmıştır. Örnek olarak bakınız J. Servan Le Soldat Stoyen, 1780. Disiplin usullerinin kapalı kurumlardan itibaren değil de toplum içine dağılmış olan denetim odaklarına itibaren yaygınlaştıkları da görülmektedir. Bazı dinsel gruplar, hayır kurumları uzun süre halkı disiplinli kılma rolünü oynamışlardır. Karşı reformdan Temmuz monastisinin insanseverliğine kadar olan dönemde bu cins girişimler artmıştır. Bunlar dinsel, katolikliğe döndürmek ve ahlaklı kılmak, ekonomik, yardım ve işe sokma veya siyasal, memnuniyetsizlik veya çalkantıyla mücadele etmek söz konusuydu amaçlı olmuşlardır. Örnek olarak Paris kiliselerinin hayır kurumu için çıkartılan yönetmeliği zikretmek yeterlidir. Kapsanan alan mahalle ve bucaklara bölünmüştür ve buraları kurum üyeleri arasında paylaşılmıştır. Bunlar buraları düzenli olarak ziyaret edeceklerdir. Kötü yerlerin açılmasını, tütün, çıplaklık, kumarhane, kamusal rezalet, günah, imansızlık ve haber aldıkları diğer düzensizlikleri önlemeye çalışacaklardır. Ayrıca fakirlere kişisel ziyaretler yapacaklardır ve haber noktaları yönetmeliklerde belirtilmiştir. Konut istikrarı, duaların bilinmesi, ibadete katılma, bir mesleği sahip olma, ahlak ve fakirliğe tamamen kendi hataları sonucu düşüp düşmedikleri son olarak da, evlerinde nasıl davrandıkları, birbirleriyle ve komşularla iyi geçinip geçinmedikleri, çocuklarını tanrı korkusuyla yetiştirmek için özen gösterip göstermedikleri, aynı cinsten büyük çocukların birlikte ve onlarla beraber yatıp yatmadıkları, ailelerinde ahlaki serbestliği içinde olup olmadıkları ve özellikle de büyük kızların şımartıp şımartmadıkları konusunda bilgi edinilmesi gerekmektedir. Eğer bunların evli olduklarından kuşku duyulursa, evlilik belgesi istemek gerekmektedir. Arsenal, M.S. 2565 Bu sıra numarasının altında 17. ve 18. yüzyıllar yardım örgütlerine ilişkin çok sayıda yönetmelik bulunmaktadır. 3. Disiplin mekanizmalarının devleştirilmesi İngiltere'de toplumsal disiplin işlevlerini uzun süre ilhamlarını dinden alan özel gruplar sağlamışlardır. Bakınız, Razinovich, The English Criminal Law, 1956, cilt 2, sayfa 203-214 Fransa'da bu rolün bir kısmı himaye ve yardım kurumlarının elinde kalmışsa da diğer bir kısmı ve herhalde en önemli olanı çok erkenden polis aygıtının eline geçmiştir. Merkezi bir polis örgütlenmesi uzun bir süre ve bizzat o çağı yaşayanların gözlerinde krallık mutlakçılığının en doğrudan ifadesi sayılmıştır. Hükümdar emirlerini vereceği görevleri, niyetlerini doğrudan aktaracağı ve emirler ile mühürlü mektupların icra edilmesiyle görevlendirecek bir görevinin olmasını istemiştir. Polis Komutanı, 1. Katibi Duvalin Notu, zikreden Funk Brentano, Katalog de Manufex, Dola Bibliotek de Arsenal, Cilt 9, Sayfa 1. Nitekim polis komutanlıkları ve onların Paris'teki merkezleri olan genel komutanlık, daha önceden de var olan bazı işlevleri, suçlu takibi, kentsel gözetim, ekonomik ve siyasal denetim, Üstlendikten başka, bunları üniter ve güçlü bir yönetsel mekanizmaya aktarmışlardır. Çemberden yola çıkan tüm güç ve talimat ışınları, genel komutuna ulaşmaktadırlar. Bütü kılmak ve üreten tüm tekerlekleri hareket ettiren odur. Onun yönetiminin etkileri, gök cisimlerinin hareketlerinden daha iyi, başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz. N.T. Des Esars Dictionary Universal Depolis 1787 Sayfa 344-528 fakat polis bir devlet aygıtı biçimi altında iyi bir şekilde örgütlendiyse de ve siyasal hükümranlık merkezine iyice bağlandıysa da icra ettiği iktidar tipi devreye soktuğu mekanizmalar ve bunların üzerlerinde uyguladığı unsurlar kendilerine özgüdürler. Bu toplumsal bünyenin tamamına yayılmak zorunda olan bir aygıttır ve bu yayılma yalnızca ulaştığı dış sınırla itibari değil, aynı zamanda kendine görev olarak yüklediği ayrıntılara gösterilen özenle de olmaktadır. Polisiye iktidar, her şeye yönelmek zorundadır. Ancak böyle olmasına rağmen, kralın görülebilen ve görülemeyen bedeninin olduğu gibi devletin ve krallığın tümünü meydana getirmemektedir. Polisiye iktidar, olayların, eylemlerin, tavırların, kanaatlerin cereyan eden her şey. Sartin'in talebi üzerine 2. Yosef'in Paris polisine ilişkin 16 sorusunu cevap vermek üzere Lemmayr tarafından kaleme alınan muhtıra. Bu muhtara 1870'te Gazier tarafından yayınlanmıştır. Tozudur. Polisin nesnesi bu her anın şeyleridir. 2. Ekaterina'nın Büyük Tarımnamefsisinde Instruction for the Reduction of Novi Code 1769 paragraf 535'e ek Sözünü ettiği şu önemsiz şeylerdir. Polisle birlikte en küçük taneye toplumsal bünyenin en geçici olgusuna idare olarak bulaşmanın peşinde olan bir denetimin belirsizliğinin içine girilmektedir. Yargıçların ve polis subaylarının görevleri en önemlilerinden biridir. Bu görevin kapsamı bir bakıma belirsizdir. Bunlar ancak yeteri kadar ayrıntılı bir incelemeden sonra fark edilebilir. Ne de Trait de la police, 1705 sayfa numarasız ön söz. Siyasal iktidarın sonsuz küçüğü. Ve bu iktidar icra edebilmek için sürekli, tüketici, her yerde hazır ve nazır, her şeyi görülebilir, kılma yeteneğine sahip olan ama bunu kendini görülmez kılma koşuluyla yapan bir gözetim altında tutma aletine sahip olmak zorundadır. Toplumsal dünyanın tümünü bir algılama alanı haline dönüştüren, çehresi olmayan bir bakış gibi olmalıdır. Her yere yerleştirilmiş binlerce göz, hareketli ve her zaman uyanık dikkatler, hiyerarşik hale getirilmiş upuzun bir şebeke. Bu şebeke, Lemayre göre Paris'te düzenli ücret alan 48 komiser, 20 müfettiş ve gözlemcileriyle yevmiye edenen adimo muhabirler, yaptıkları işlere göre nitelenen ihbarcılar ve fahişelerden oluşmaktadır. Ve bu kesintisiz gözlem bir raporlar ve siciller dizisinde toplanmalıdır. 18. yüzyılın tümü boyunca polise ilişkin muazzam bir metin yığını karmaşık bir belgesel örgütlenme sayesinde toplumu kaplamaya yönelmiştir. 18. yüzyıldaki polis sicilleri hakkında M. Chassini Le Lieutenant General de Police 1906'ya başvurulabilir ve adli veya yönetsel yazı yöntemlerinin tersine poliste kayda geçenler hal ve gidişler, tutumlar, potansiyeller, kuşkular olmuştur. Bireylerin davranışlarının sürekli olarak hesaba katılması, oysa bu polis denetimin tamamen kralın elinde olsa bile tek bir yönde işlemediğini fark etmek gerekmektedir fiili olarak çifte girişli bir sistem söz konusudur. Adli aygıtı atlayarak kralın doğrudan isteklerine cevap vermek zorundadır. Ama aynı zamanda alttan gelen talepleri de cevap verme durumundadır. Uzun süre ezici çoğunlukları itibariyle kralın keyfiliğinin simgesi olan ve tutuklama uygulamasını siyasal olarak değersiz hale getiren mahhut mühürlü mektuplar aslında öğretmen, yerel ekabir, mahalle halkı, mahalle papazları tarafından talep edilmekteydiler. Ve bunların koskoca bir az suçluluk alanının bu alan düzensizlik, çalkantı, itaatsizlik, kötü davranış tarafından oluşturulmaktadır. Bir kapatma ile yaptırıma tabi tutulması gibi bir işleleri bulunmaktaydı. Ladoux, gözetimsizlikten kaynaklanan suçlar adını verdiği bu az suçluluk alanının mimari bakımdan mükemmel olan kentinden kovmak istiyordu. Sonuç olarak 18. yüzyıl polisi suçluların takibinde adayetin yardımcısı olma ve kontrolü muhalefet hareketlerinin ve isyanların Siyasal denetim aleti olma rolüne bir de disiplinsel bir işlev ilave etmiştir. Bu karmaşık bir işlevdir. Çünkü kralı mutlak iktidarını toplumun içine dağılmış küçük iktidar mercilerine bağlamaktadır. Çünkü bu çeşitli kapalı disiplin kurumlarının atölyeler, ordular, okullar arasına onların müdahale edemedikleri yerlerde etki edecek olan aracı bir şebekeyi yaymaktadır. Bu aracı şebeke kendi içinde bağlantılıdır ve silahlı gücünden güvence almaktadır. Doku aralarına kadar sızan disiplin ve meta disiplin. Hükümdar, bilge bir polis aracılığıyla halkı düzene ve itaate alıştırmaktadır. Ede Vattel, Le Droit Deskens, 1768, Sayfa 62. Polis aygıtının 18. yüzyıldaki örgütlenmesi, devletin boyutlarına ulaşan bir disiplin genelleşmesini benimsemektedir. Krallık iktidarının içindeki düzenli adalet uygulamalarını aşan her şeye çok açık bir şekilde bağlı olmasına rağmen, polisin... Adli iktidarın yeniden düzenlenişine neden minimum bir değişikliğe direnebildiği ve ona neden ve bugüne kadar varana kadar kendi ayrıcalıklarını giderek artan bir şekilde dayatabildiği anlaşılmaktadır. Bunun böyle olmasının nedeni hiç kuşkusuz polisin onun dünyevi kolu olmasından kaynaklanmaktadır. Ama aynı zamanda bunun bir nedeni de polisin kapsam ve mekanizmaları itibariyle adli kurumdan daha çok disipline dayalı bir toplumla bütünleşebilir intelekti olmasıdır. Fakat disiplinsel işlevlerin devletin bir aygıtı tarafından bir kere de ebediyen geçerli olmak üzere müsaade edilerek özümlendiğini sanmak doğru olmayacaktır. Disiplin ne bir kurumla ne de bir aygıtla özdeşleşebilir. O bir iktidar tipi, iktidarı icra etmenin bir tarzı olup koskoca bir aletler, teknikler, usuller, uygulama düzeyleri, hedefler bütünü içermektedir. O bir iktidar fiziği veya anatomisidir, o bir teknolojidir. Ve uzmanlaşmış kurumlar tarafından hapishaneler veya 19. yüzyılın ıslahhaneleri veya ondan belli bir amaca ulaşmak üzere esas araç olarak yararlanan kurumlar, eğitim kurumları, hastaneler veya iç iktidar mekanizmalarını güçlendirmenin veya yeniden örgütlemenin aracını onda bulan eskiden beri var olan merciler esas olarak ebeveyn çocuklar hücresi içindeki Aile içi ilişkilerin, ta klasik çağdan beri disiplin sorunu açısından, aileyi normal ve anormalin ayrıcalıklı ortaya çıkış yeri haline getiren okulsal, askeri, sonra tıbbi, psikiyatrik, psikolojik diş yamaları özümleyerek nasıl disiplinli hale geldiklerini bir gün göstermek gerekmektedir. Veyahut disiplini kendi iç işleyiş ilkeleri haline getiren aygıtlar, yönetim aygıtının Napolyon döneminden itibaren disiplinli kılınması Veyahut da son olarak disiplini bir toplum yüzeyinde egemen kılma konusunda tek değil de öncelikli bir işleve sahip olan devlet aygıtları, polis tarafından yüklenilebilir. Öyleyse sonuç olarak bir cins toplumsal karantina olan kapalı disiplinlerden panoptikon tarzının sonsuza kadar genelleştirilebilir mekanizmalarına kadar giden disiplinsel bir toplumun oluşumundan söz edilebilir. Bunun nedeni iktidarın disipline dayalı tarzının diğer hepsini ikame etmiş olması değil de bu tarzın bazen onları devre dışı bırakarak ama onlara aracı olarak hizmet ederek, onları birbirlerine bağlayarak ve özellikle de iktidarın etkilerinin en küçük ve en uzak unsurlara kadar taşınmalarını olanak sağlayarak diğerlerinin arasına sızmış olmasıdır. Bu tarz iktidar ilişkilerinin çok küçük kesiler halindeki dağıtımını sağlamaktadır. Ben tamdan birkaç yıl sonra... Julius, bu toplumun doğum belgesini kaleme almaktaydı. N.H. Julius, Le sur Surle, Prisons, Fransızcadan Çevirme, 1831-1, sayfa 384-386. panoptikon ilkesinden söz ederken, burada mimari bir dehadan daha fazla bir şey bulunduğunu söylemekteydi. İnsan zihninin tarihi içinde bir olay. Bu görünüşte teknik bir soruna getirilen bir çözümden başka bir şey değildir. Ama bir toplum tipinin bütünü onun boyunca resmi olmaktadır. Antikite bir gösteri toplumu olmuştur. Az sayıda nesnenin denetlenmesini çok sayıda insan için mümkün kılmak. Bu probleme tapınakların, tiyatroların ve sirklerin mimarisi cevap vermekteydi. Bayramların yoğunluğu, duyumsal yakınlık, gösteriyle kamusal hayata egemen olmaktaydı. Kanın aktığı bu ayinsel oluşumlarda toplum yeniden güç kazanmakta ve bir an için tek bir büyük beden halinde oluşmaktaydı. Klasikça sorunu tersine çevirmiştir. Büyük bir kalabalığın anlık görmüşünü az sayıda kişiye, hatta tek bir kişiye sağlamak. Başlıca unsurlarının artık cemaat ve kamusal hayat değildi, bir yandan özel bireylerin, diğer yandan da devletin olduğu bir toplumda ilişkiler ancak gösterinin tamamen tersi olan bir biçim içinde ayarlanabileceklerdir. Bu ilişkilerin garantilerini artırma ve geliştirme işi aynı anda büyük bir insan kalabalığını gözetim altında tutmaya yönelik binaların yapımı ve dağılımını bu büyük amaç için kullanmak ve bu amaca yönelmek üzere modern çağa, Devletin sürekli etkisini, bu devletin toplumsal hayatın bütün ayrıntılarını ve bütün ilişkilerine her gün daha da artan müdahalesine tahsis edilmiştir. Julius, Bentham'ın teknik bir program olarak tasvir ettiği şeyi gerçekleşmiş bir tarihsel süreçmiş gibi okumaktaydı. Bizim toplumumuz gösteri değil, gözetim toplumudur. İmgeler yüzeyinin altında bedenler derinlemesine bir şekilde kuşatılmaktadır. Mübadelelerin büyük soyutlamasının arkasında yararlı güçlerin titiz ve somut bir şekilde terbiye edilmeleri sürmektedir. İletişim akımları bilginin yığılmasının ve merkezileşmesinin destekleridir. İşaretler oyunu iktidarın demir atmalarını tanımlamaktadır. Bireyin güzel bütünlüğü bizim toplumsal düzenimiz tarafından sakatlanmış, baskı altına alınmış, bozulmuş değildir. Ama birey bu düzende bütüncü bir güçler ve bedenler taktiğine göre titizlikle imal edilmiştir. Sandığımızdan çok daha az Yunanlıyız. Ne tiyatro basamaklarının ne de sahnenin üzerindeyiz. Bizzat yönlendirdiğimiz, çünkü onun bir çarkıyız, onun iktidar etkileri tarafından kuşatılmış olarak panoptiko makinesinin içindeyiz. Napolyon kişisinin tarihsel mitoloji içindeki öneminin kökenlerinden biri herhalde burada bulunmaktadır. Bu kişi hükümranlığın monaşik ve ayinsel icrasıyla belirsiz disiplinin hiyerarşik ve sürekli icrasının kesişme noktasındadır. Ne kadar küçük olursa olsun, hiçbir ayrıntının gözünden kaçmadan tek bir bakışla dışa doğru taşan kişidir. İmparatorluğun hiçbir kesiminin gözetiminden yoksun kalmadığını, hiçbir suçun, hiçbir cinayetin, hiçbir ihlalin takipsiz kalmamak zorunda olduğunu ve dahinin her şeyi aydınlatan bakışının hiçbir ayrıntının gözünden kaçmadan bu devasa makinenin tümünü kapladığını fark edebilirsiniz. J.B. Trailhard Motifs Du Distraction, Kriminal 1808, sayfa 14. Disiplinsel toplum, tam Terpine döneminde bile imparatorla birlikte hala eski gösteri iktidarı görüntüsünü almaktadır. Aynı anda hem eski tacı gayrimeşru olarak ele geçiren hem de yeni bir devleti örgütleyen monark olarak hükümranlığın bütün devdebesinin, iktidarın zorunlu olarak seyirlik olan dışa vurumlarının gözetimin gündelik icrası içinde birbirleriyle kesişen bakışların dikkatinin kısa bir süre sonra kartal gibi güneşi de gereksiz kılacak olan bir panoptikon uygulaması içinde teker teker söndükleri uzun süreci simgesel ve sonucu bir biçim altında bir araya toplamıştır. Disiplinsel toplumun oluşumu, içlerinde yer aldığı bazı geniş çaplı tarihsel süreçlere gönderme yapmaktadır. Ekonomik, hukuki, siyasal, son olarak da bilimsel süreçler. 1- Bütünsel bir şekilde disiplinlerin insani çeşitliliği düzene sokmayı sağlamaya yönelik teknikler oldukları söylenebilir. Burada aslında hiçbir istisnai hatta karakteristik yan yoktur. Her iktidar sisteminin karşısına aynı sorun çıkmaktadır. İktidarın icra edilişini mümkün olduğunca az masraflı kılmak, ekonomik olarak yol açtığı daha düşük harcamayla siyasal olarak ağırbaşlılığı düşük ölçekte yönelik olması nispi görünmezliği yol açtığı düşük dirençle. Bu toplumsal iktidarın etkilerinin maksimum yoğunluklarına çıkmalarını ve hiçbir başarısızlık veya boşluk olmaksızın mümkün olduğunca uzağa yayılmasını sağlamak. Son olarak da iktidarın bu ekonomik büyümesiyle içlerinde icra edildiği aygıtların birimliğini ister pedagojik, askeri, endüstriyel, isterse tıbbi aygıtlar olsun birbirlerine bağlamak, kısacası aynı anda sistemin tüm unsurlarının itaatkarlığını ve yararını artırmak. Disiplinlerin bu üçlü hedefi iyi bilinen tarihsel bir konjonktüre cevap vermektedir. Bir yandan 18. yüzyıldaki büyük nüfus artışı söz konusudur. Yüzer gezer nüfusa çoğalma, disiplinin ilk amaçlarından biri sabitleştirmektir. Göçebelik karşıtı bir süreçtir. Denetlenmesi veya manipüle edilmesi söz konusu olan grupların niceliksel ölçeklerinin değişmesi, okul nüfus, herhalde hastanelerdeki nüfus gibi. 17. yüzyılın başından Fransız devriminin arifesine kadarki süre içinde artmıştır. Ordu, 18. yüzyılın sonunda barış zamanında 200 bin'den fazla bir mevcuda sahipti. Konjonktürün diğer veçesi giderek daha yaygın ve karmaşık hale gelen üretim aygıtının büyümesidir. Aynı zamanda giderek daha da maliyetli hale gelen bu aygıtın üretkenliğini artırmak söz konusudur. Disiplin usullerinin gelişmesi bu iki sürece veya daha doğrusu bunların arasındaki korelasyonu uyarlama ihtiyacına cevap vermektedir. Nifloidal iktidarın tortusal biçimleri, ne yönesel monarşinin yapıları ne de bunların hepsinin birlikte oluşturdukları dengesiz içe geçmişlik bu rolü oynama yeteneğine sahiptir. Bunlar bu rolü oynama konusunda kendi şebekelerinin boşluklar bırakan ve düzensiz yayılmasından çoğu zaman çatışmalı olan işleyişlerinden ama özellikle burada icra edilen iktidarın masraflı karakterinden ötürü engellenmektedir. Birçok bakımdan masraflıdır. Çünkü hazineye doğrudan doğruya pahalıya mal olmaktadır. Çünkü görevlerin ve iltizamların satılık olması sistemi halkın üzerine dolaylı olarak ama çok ağır bir şekilde çökmektedir. Çünkü karşılaştığı dirençler onu sürekli bir kendini güçlendirme denemesinin içine sürüklemektedir. Çünkü esas olarak el koymalar, krallık maliyesinin senyörlüklerin, kilise makamlarının para veya ürüne el koymaları, angaryalar veya askere almalar, serserilerin kapatılması veya sürgün edilmesi yoluyla, İnsanlara ve zamana ilk konulması yoluyla iş görmektedir. Disiplinlerin gelişmesi tamamen başka bir ekonomiden kaynaklanan temel iktidar tekniklerinin ortaya çıkmalarını vurgulamaktadır. Çıkarsama olarak gelmek yerine, aygıtların üretken etkinliğiyle, bu etkinliğin gelişmesiyle içeriden bütünleşen iktidar mekanizmaları, iktidar ekonomisini yöneten eski el koyma şiddet ilkesinin yerine disiplinler, yumuşaklık, üretim, kar ilkesini ikame etmişlerdir. Bunlar insanların çoğuluğunun ve üretim araçlarının çoğalmasının ve bundan yalnızca asıl üretimi değil, aynı zamanda okuldaki bilgi ve beceri üretimini, hastanelerdeki sağlık üretimini, ordu ile tahrikkar güç üretimini de anlamak gerekir. Bu ilkeye göre birbirlerini uydurulmalarını mümkün kılan teknikler olarak kabul edilmelidir. Bu birbirine uydurma işinde disiplin, eski iktidar ekonomisinin fazla donanımı olmadığı konulardaki belli sayıda problemi çözmek zorundadır. Kitli olgularının yararsızlığını azaltabilir, bir çoğunluğun içinde onu bir birimciden daha az ele gelir hale getiren şeyi küçültebilir. Bu unsurların her birinin ve onların toplamının kullanılmasına karşı koyan şeyi küçültebilir, onda sayının avantajını ortadan kaldırma tehlikesini taşıyan her şeyi küçültebilir. İşte disiplin bu nedenden ötürü sabitleştirmektedir. Hareketleri durdurmakta veya ayarlamaktadır. Karışıklıkları, belirsiz dolaşımlar üzerindeki bitişik birikmeleri, hesaplı kitaplı dağıtımları çözmektedir. Aynı zamanda bizzat örgütlü bir çoğulluğun kurulmasından itibaren oluşan tüm güçlere de egemen olmak zorundadır. Buradan doğan ve ona egemen olmak isteyen iktidara direnç gösteren karşı iktidarın etkilerini kırmak zorundadır. Çalkantılar, isyanlar, kendiliğinden ortaya çıkan örgütlenmeler, birlikler yani yatay bitişmelerden kaynaklanabilecek her şey. Disiplinlerin bölümleri ayırma ve dikenilik usullerini kullanmaları, aynı düzlemdeki farklı unsurların arasına mümkün olduğunca sıkı ayrımlar getirmeleri, sıkı hiyerarşik şebekeleri tanımlamaları, kısacası çoğuluğun her unsurunun tekil yararını da artırmak zorundadırlar. Ama bunu en hızlı ve en az maliyetli araçlarla sağlamak, yani çoğuluğu bu gelişmenin aracı olarak kullanmak zorundadırlar. Buna bağlı olarak bedenlerden maksimum zaman ve gücü çekip almak üzere zaman kullanımı, ortaklaşa terbiye etme, alıştırmalar, Aynı zamanda hem bütüncül hem de ayrıntılı göz altında tutma gibi bütünsel yöntemler kullanılmaktadır. Üstelik disiplinlerin çoğulluklara özgü olan yararlı etkisini artırmaları ve bunların her birini unsurlarının basit toplamından daha yararlı kılması da gerekmektedir. Disiplinler, işte çoğulun yararlanılabilir etkilerini artırmak için dağıtım, bedenlerin, jestlerin, ritmlerin karşılıklı uyarlanması, kapasite farklılaştırılması, araçlara ve ödevlere göre karşılıklı eşgüdüm taktikleri tanımlamaktadır. Nihayet disiplin, iktidar ilişkilerini çoğuluğun üzerinde değil, bizzat onun dokusunun içinde oyna sokmaktadır ve bu işi olabildiğince gizli, bu çoğullukların diğer işlevleriyle olabildiğince eklemleşmiş ve aynı zamanda olabildiğince az masraflı bir şekilde yapmaktadır. Buna hiyerarşik gözetim, sürekli kayıt, kesintisiz yargılama ve tasnif gibi çoğullukla birlikte genişleyen ve onları askeri düzene sokan anonim iktidarın araçları cevap vermektedir. Sonuç olarak, kendini onu icra edenlerin parlaklığıyla dışa vuran bir iktidarın yerine, üzerlerinde icra edildiklerine yönelik olarak kendini sinsice nesnelleştiren bir iktidarı ele geçirmek, hükümdarlığın debdebeli işaretlerini seferber etmek yerine, bu üzerlerinde icra edildiği kişilere dair bir bilgi oluşturmak. Disiplinler tek kelimeyle çoğullukların yararlı büyüklüğünün tam da onlara yararlı kılmak için onları yönetme durumunda olan iktidarın sakıncalarını azaltarak artırmaya olanak veren minik teknik icatların bütünüdür. İster bir atölye veya bir ulus isterse bir ordu veya bir okul olsun birinden diğerine olan ilişki lehte olduğunda disiplin eşiğine ulaşan bir çoğulluk söz konusudur. 26. ayrımın sonu sayfa 322 Hapishanenin doğuşu Michel Foucault, Sayfa 322 Batının ekonomik kalkışı, sermaye birikimini olanak veren süreçlerle başladıysa, herhalde insanların birikimini yönetme konusundaki yöntemlerinde geleneksel, ayinsel maliyeti yüksek, şiddetli ve kısa bir süre sonra kullanılamaz hale gelecek olan iktidar biçimlerine karşı siyasal bir kalkışı izin verdiği söylenebilir. Bütün bu eski iktidar biçimleri tabi kılmaya yönelik ince ve hesaplı bir teknoloji tarafından devre dışı bırakılmıştır. İnsan birikimi ve sermaye birikimi gibi iki süreç, fiili durumda birbirlerinden ayrılmaz niteliktedir. Eğer hem insanları besleyecek, hem de onlardan yararlanacak bir üretim algıtının gelişmesi olmasaydı, insanların birikimi sorununu çözmek mümkün olamazdı. Bunun tersine, insanların birikimli çoğulluğunu yararlı kılan tekniklerde sermaye bir iki hareketine imi vermektedir. Daha az genel bir düzeyde üretim aygıtındaki teknolojik sıçramalar, iş bölümü ve disiplin usulü bölümü ve disiplin usullerini yoğurulmaları aralarında çok sıkı bir ilişkiler bütününe sahip olmuşlardır. Bakınız Karl Marx Le Capital kitap 1 4. bölüm ayrım 13 ve Fgueri de le un çok ilginç çözümlemeleri Le Corps productif 1973. Bunların her ikisi de diğerini mümkün ve gerekli kılmış, bunların her ikisi de diğerine örnek olmuştur. Disiplinsel piramit, içinde ayrımın, eşgüdümün ve görev denetiminin dayatıldıkları ve etkin kılındıkları küçük iktidar hücresini oluşturmuştur ve zamanın bedeni jest ve güçlerinin analitik olarak çerçevelenmesi, tabi kılınacak gruplardan, üretim mekanizmalarına kolaylıkla aktarılabilen işlevsel bir şema oluşturmuştur. Askeri yöntemlerin Kitlesel olarak endüstriyel örgütlenmenin üzerine yansıtılması, iş bölümünün bu iktidar şamalarından hareketle biçimlendirilmesine model oluşturmuştur. Fakat bunun karşılığında, üretim sürecinin teknik çözümlenmesi, mekansal ayrışması, görevi bunu sağlamak olan emek gücünün üzerine yansıtılmıştır. Bireysel güçlerin birleştirildiği ve bu sayede hacminin arttırıldığı bu disiplin makinelerinin kurulması bu yansıtmanın sonucudur. Disiplin, Bedeni gücün en düşük maliyette siyasal güç olarak küçültüldüğü ve yararlı güç olarak maksuma çıkartıldığı üniter teknik süreç olduğunu bildirelim. Kapitalist bir ekonominin gelişmesi, genel formülleri, güçlerin ve bedenlerin tabi kılınma usulleri, tek kelimeyle siyasal anatominin, siyasal rejimler, çok çeşitli aygıtlar ve kurumlar boyunca devreye sokulabildiği disiplinsel iktidarın kendine özgü tarzını davet etmiştir. 2. İktidarın panoptikon tarzı yer aldığı temel, Teknik, mütevazi olarak fizik düzeyde bir toplumun büyük hukuki siyasal yapılarının doğrudan bağımlısı olmadığı gibi onların dolaysız uzantısı da değildir. Ama gene de tamamen bağımsız değildir. Burjuvazi'nin tarihsel olarak 18. yüzyıl boyunca siyasal olarak egemen sınıf olmasına yol açan süreç anlaşılır, yasal hükümlere bağlanmış biçimsel olarak eşitlikçi bir Hukuki çerçevenin yerleşik hale gelmesinin arkasında ve parlamenter ve temsili tipten bir rejimin örgütlenmesi sürecinin içinde kendini güvenceye almıştır. Fakat disiplinsel düzeneklerin gelişmesi ve genelleşmesi bu süreçlerin karanlık olan diğer cephesini meydana getirmiştir. İlki olarak eşitlikçi bir haklar sistemini garanti eden genel hukuki biçim, bu küçük, gündelik ve fizik mekanizmalar tarafından Disiplinlerin oluşturdukları esas olarak eşitsizlikçi ve simetrisiz olan bu mikro iktidar sistemleri tarafından sınırlandırılmaktadır. Ve temsili sistem, biçimsel olarak, egemenliğin temel makamının doğrudan veya dolaylı olarak, aracılı veya aracısız olarak herkesin iradesi olmasına izin vermekteyse de, disiplinler tabanda güçlerin ve bedenlerin tabi kılınmalarının garantisini oluşturmaktaydılar. Gerçek ve bedeni disiplinler, biçimsel ve hukuki özgürlüklerin bodrum katını meydana getirmiştir. Sözleşme, istenildiği kadar hukuk ile siyasal aktların ideal temeli olarak düşünülsün, panoptikon tarzı baskı altına almanın, evrensel ölçekte yaygınlaşmış baskı altına almanın teknik usulünü meydana getirmekteydi. Kendine sağladığı biçimsel çerçevelerin tersini, fiili iktidar mekanizmalarını işletebilmek için toplumun hukuki yapılarını derinlemesine işlemeye hiç ara vermemiştir. Özgürlükleri keşfeden aydınlanma çağı, disiplinleri de keşfetmiştir. Disiplinler, görünüşte bir alt hukuktan başka bir şey oluşturmamaktadır. Bunlar, hukuk tarafından tanımlanan tekil varoluşları, genel biçimleri sonsuz kesirli düzeylere kadar ulaştırıyor'a benzemektedir veyahut bireylerin bu genel taleplerle bütünleşmelerini olanak veren çıraklık biçimleri gibi gözetmektedirler. Aynı hukuk tipini onun ölçeğini değiştirerek ve onu giderek daha hoşgörülü olarak devam ettireceklerdir. Ama disiplinlerde daha çok bir cins hukuk karşısını görmek gerekmektedir. Disiplinlerin belirgin rolleri aşılamaz simetrisizlikler getirmek ve karışıklıkları dışarı atmaktır. Öncelikle çünkü disiplin bireyler arasında sözleşmeye dayalı zorunluluktan tamamen farklı bir zorlama ilişkisi olan özel bir bağ kurmaktadır. Bir disiplinin kabulü bir sözleşme ile hükme bağlanmış olabilir. Dayatılma biçimi işlettiği mekanizmalar bazılarının diğerlerine karşı tersine döndürülemez tabiiyeti, hep aynı tarafta sabitleşmiş olan daha fazla iktidar, ortaklaşa düzenleme karşısında çeşitli ortakların konumların eşitsizliği disiplin bağı ile sözleşmeye dayalı bağı zıtlaştırmakta ve bu sözleşme bağının içerik olarak bir disiplin mekanizmasına sahip olduğu andan itibaren, o sözleşmenin ihlalini olanak vermektedir. Örneğin, ne kadar çok sayıda gerçek usulün iş sözleşmesi konusundaki hukuki kurguyu saptırdıkları bilinmektedir. Atölye disiplini en az önem taşıyan şey değildir. Üstelik hukuk sistemleri hukuk öznelerini evrensel ölçülere göre nitelerlerken disiplinler karakterize etmekte, sınıflandırmakta, özelleştirmektedir. Disiplinler, bir ölçek boyunca dağıtım yapmakta, bir ölçü boyunca paylaştırmakta, bireyleri birbirlerine nazaran hiyerarşik hale getirmekte ve limitte bunları dışarı atmakta veya geçersiz saymaktadır. Disiplinler, her halükarda denetimlerini yerine getirdikleri ve iktidarlarının simetrisizliğini egemen kıldıkları zaman ve mekan içinde hukuku hiçbir zaman tam olmayan ama hiçbir zaman iptal de edilmeyen bir şekilde askıya almaktadır. Disiplin kendi mekanizması içinde ne kadar kurallı ve kurumsal olursa olsun gene de bir karşı hukuktur. Ve modern toplumun evrensel hukuka bağlılığı iktidarın kullanılmasının sınırlarını saplıyor ve benziyorsa da her yere yayılmış olan panoptikon tipi gözetimin bu iktidarın içinde hem devasa hem de minik olan ve iktidarın simetrisizliğini destekleyen, güçlendiren, artıran ve ona çizilmiş olan sınırları boşuna hale getiren, bir mekanizmayı hukukunkinin tersi yönde işletmektedir. Minicik disiplinler, her gün uygulanan panoptikon tipi gözetimler, büyük siyasal aygıtların ve mücadelelerin iyice altında yer alabilirler. Bunlar, modern toplumların soy zindiri içinde onları kat eden sınıf egemenliği ile birlikte, iktidarın ona uygun olarak yeniden dağıtıldığı hukuk kurallarının siyasal karşılığı olmuşlardır. Küçük disiplin usullerini bunlar tarafından icat edilmiş olan küçük kurnazlıklara veya ona... İtiraf edilebilir bir çehre veren, bilgilere çok uzun zamandan beri verilen önem, hiç kuşkusuz buradan kaynaklanmaktadır. Aslında iktidar ilişkilerini her yerde ve kesin olarak dengesizleştirmeye yönelik mekanizmalar olmalarına rağmen, bunların bizzat toplumun temelleri arasında yer aldıklarına dair iddia buradan kaynaklanmaktadır. Aslında fizik, siyasal bir teknikler demeti olmalarına rağmen, onları her tür ahlakın mütevazı ama somut temeli olarak kabul ettirmeye yönelik inat, Buradan kaynaklanmaktadır ve yasal cezalar sorununa geri dönmek üzere hapishanenin kendini eşlik eden bütün islahi de teknolojisiyle birlikte buraya yerleştirmesi gerekmektedir. Yasalaştırılmış cezalandırma iktidarının büküldüğü noktada, Disiplinsel olarak gözetim altında tutma iktidarının bulunduğu yerde, yasaların, evrensel cezalarının bazı ve hep aynı bireylere seçmeci olarak uygulandıkları yerde, hukuk öznesinin ceza yoluyla yeniden nitelendirilmesinin, suçlunun yararlı bir şekilde terbiye edilmesi haline geldiği noktada, hukukun tersine dönerek kendi dışına çıktığı ve karşı hukukun, hukuki biçimlerin pili ve kurumsallaşmış içeriği haline geldiği noktada, bu durumda cezalandırma iktidarını genelleştiren artık her hukuk öznesindeki evrensel bilinç değil de panoptikon usullerinin kurala bağlanmış bir şekilde yaygınlaşmasıdır. Bunların sonsuza kadar sıkılaştırılmış dokularıdır. 3. Teker tekere ele alındıklarında bu usullerin çoğunun arkasında uzun birer tarih vardır. Fakat 18. yüzyıldaki yenilik noktası bunların birleşerek ve genelleşerek bilgi oluşumunu ve iktidar artırımını dairesel bir sürece göre düzenli olarak güçlendirdikleri noktaya ulaşmalarıdır. Disiplinler artık teknolojik eşiği aşmışlardır. Önce hastane, sonra okul, daha sonra atölye disiplinler tarafından yalnızca düzene sokulmakla kalmamışlar, aynı zamanda onların sayesinde bütün nesnelleştirme mekanizmalarının oralarda tabi kılma araçları olarak değer kazandıkları ve bütün iktidar artışlarının oralarda mümkün bilgi edinmeleri olanak verdiği algılar haline gelmişlerdir. İşte klinik tıp, psikiyatri, çocuk psikolojisi, çalışmanın rasyonelleştirilmesi, ancak teknolojik sistemleri özgü bu bağdan itibaren ve disiplin unsurunun içinde oluşabilmişlerdir. Demek ki çifte bir süre söz konusudur. İktidar ilişkilerinin bir incelemesinden itibaren epistemolojik kilitlenmenin çözülmesi, yeni bilgilerin oluşumu ve birikimi sayesinde iktidar etkilerinin artması. Disiplinsel yöntemlerin genişlemesi geniş bir tarihsel sürecin içinde yer almaktadır. Aşağı yukarı aynı dönemde diğer birçok teknolojinin tarımsal, endüstriyel, ekonomik daha gelişmesi. Ama şunu kabul etmek gerekir, maden endüstrilerinin, doğmakta olan kimyanın, ulusal muhasebe yöntemlerinin, yüksek fırınların veya buhar makinesinin yanında panoptikon tarzı pek itibar bulamamıştır. O yalnızca garip bir küçük ütopya, kötü bir düş olarak kabul edilmektedir. Biraz da sanki ben tam, tıpkı, Palenster'in ponoptikon biçimine sahip olduğu bir polis toplumunun Führer'inmişçesine. Oysa burada çok gerçek bir teknolojinin, bireyler teknolojisinin soyut formülü yer almaktaydı. Bu konuda çok az metyaya yapılmış olmasının birçok nedeni bulunmaktaydı. Bunların en aşikar olanı yol açtı söyleyelerin akademik tasdifler dışında bilim statüsüne ulaşmamış olmasıdır. Ama bu nedenlerin en gerçek olanı hiç kuşkusuz devreye soktuğu ve artmasına olanak verdiği iktidarın insanların birbirlerinin üzerinde icra ettikleri dolaysız ve fizik bir iktidar olmasıdır. Şanı olmayan bir barış noktası için itiraf edilmesi güç bir köken. Fakat disiplinsel usulleri buhar makinesi veya amici mikroskopu gibi keşiflerle karşılaştırmak haksızlık olacaktır. Bunlar çok daha azdır ve ancak bir bakıma da çok daha fazladır. Eğer tarihsel bir eşdeğerlilik veya en azından bir kıyaslama noktası bulunmak istenirse, bu daha çok Engizisyon tekniği yönünde olacaktır. 18. yüzyıl herhalde biraz ortaçağın adli soruşturmayı icat etmesine benzer bir şekilde disiplin ve sınav muayene tekniklerini icat etmişti. Eski mali ve yönetsel teknik olan soruşturma usulü özellikle 12. ve 13. yüzyıllarda kilisenin yeniden örgütlenmesi ve prens devletlerinin Genişlemesiyle birlikte gelişmiştir. Bilinen genişliğiyle kilise mahkemelerinin iştihadının içine katılması bu tarihlerde olmuş, daha sonra laik sarayları da dahil olmuştur. Fark edilen veya tanıtlık edilen bir gerçeğin otoriter araştırması olarak soruşturma, böylece yemin, adli sınama, adli düello, tanrı yargısı veya özel kişiler arasındaki uzlaşma gibi eski usullerle zıtlaşmaktaydı. Soruşturma, gerçeği belli sayıda kurala bağlı olarak teknikler aracılığıyla belirleme hakkını kendi üzerine alan egemen iktidardı. Oysa soruşturma o zamandan bu yana batı adaletiyle bütünleştiyse de onun ne siyasal kökenini, ne devletlerin doğuşuyla olan bağını, ne de daha sonraki sapmasını ve bilgi oluşumundaki rolünü unutmamak gerekir. Nitekim soruşturma, ampirik bilimlerin kurulması için hiç kuşkusuz, ilkel ama temelli bir parça olmuştur. Orta çağın sonunda Gelidinin çok çabuk açıldığı bilinen şu deneysel bilginin hukuki siyasal maddesi olmuştur. Matematiğin eski Yunan'da ölçü tekniklerinden doğduğu herhalde doğrudur. Doğu bilimleri her halükarda bir kısımları itibariyle orta çağın sonunda soruşturma uygulamalarından doğmuştur. Dünya işlerini kaplayan ve onları olguları fark eden, tasvir eden ve belirleyen belirsiz bir söylemin düzenlenişi içine kaydeden büyük ampirik bilgi, ve bu batı dünyasının bu aynı dünyanın ekonomik ve siyasal fetihine giriştiği sırada olmaktadır. Hiç kuşkusuz işlemsel örneğini Engizisyon'da bulmaktadır. Yakın tarihli yumuşaklığımızın belliğimizin karanlıklarına yerleştirdiği bu muazzam icat. Öte yandan bu siyasal, hukuki, yönetsel ve adli, dinsel ve soruşturma doğu bilimleri için her ne olduysa disiplinsel çözümlemede insan bilimleri için öyle olmuştur. İnsanlığımızın karşılarında bir yüzyıldan beri büyülendiği bu bilimlerin teknik matrisleri, disiplinlerin ve bunların yaptıkları araştırmaların kılı kırk yaran ve kötülükten hoşlanan titizlikleri içinde yer almaktadır. Disiplinler ve onların giriştikleri araştırmalar, psikiyatri, pedagoji, kriminoloji ve birçok diğer garip bilgi için herhalde soruşturmanın korkunç gücü hayvanlara, bitkilere veya yerküreye ilişkin sakin bilgilere yönelik olarak her ne olduysa öyle olmuştur. Başka İktidar başka bilgi. Yasa ve devlet adamı Bacon'un klasik çağın eşiğinde ampirik bilimler için bir soruşturma metodolojisi kurmaya çalışmıştır. Acaba aynı işi insan bilimleri için hangi büyük gözetmen yapacaktır? Tabii bunun mümkün olabilmesi koşuluyla. Çünkü soruşturmanın ampirik bilimler için bir teknik haline gelirken, tarihsel olarak kök salmış olduğu engizisyon usullerinden koptuğu doğruysa da, Sınav, onu oluşturmuş olan disiplinsel iktidara çok daha yakın olarak kalmıştır. Hala ve hep disiplinlerin işsel parçalarından biridir. Psikiyatri, psikoloji gibi bilimlerle bütünleşirken tabii ki spekülatif bir saflaşmadan geçmişe benzemektedir. Beni tekim, testler, söyleşiler, röportajlar, fikir almalara biçiminde disiplin mekanizmalarının görünüşte yenilendikleri görülmektedir. Okul psikolojisi okuldaki katılıkları düzeltmeyi üstlenmiştir. Tıpkı tıbbi ve psikiyatrik görüşmenin çalışma disiplininin etkilerini düzeltmeye üstlenmiş olması gibi. Ama burada yanılgıya düşmemek gerekir. Bu teknikler bireyleri bir disiplin merciinden başka birine göndermekten başka bir şey yapmamaktadır. Ve her disipline özgü olan iktidar bilgi şemasının yoğunlaştırılmış veya biçimselleştirilmiş bir şekil altında yeniden üretmektedir. Bu konuda bakınız Michel Tort, OJ 1974. Doğa bilimlerine yer açan büyük soruşturma siyasal, hukuki modelinden kokmuştur. Buna karşılık sınav hep disiplinsel teknolojinin içinde kalmıştır. Ortaçağ'da soruşturma usulü kendini eski hamadayalı adayete dayatmıştır. Ama bunu yukarıdan gelen bir süreç içinde yapmıştır. Disiplinsel teknik ise hala engizisyon tipindeki ilkesi içinde kalmayı sürdürmekte olan bir ceza adaletini sinsice ve sanki alttan alta istila etmiştir. Modern ceza uygulamasını karakterize eden, bütün büyük sapma hareketleri, suçlunun suçunun arkasında bir sorun hale getirilmesi, bir ıslah olması istenilen ceza verme kaygısı, bir tedavi, bir normalleştirme, yargılama eylemini bireyi ölçtüğü, değerlendirdiği, teşhis koyduğu, iyileştirdiği, dönüştürdüğü kabul edilen çeşitli merciler arasında paylaştırmak. Bütün bunlar disipline yönelik sınavın adli engizisyonun nüfuz ettiğini ele vermektedir. Artık, kendini cezai adaleti onun uygulama noktası onun yararlı nesnesi olarak da yatan kralın bedenine karşı dikilen suçlunu bedeni olmayacaktır. İdeal bir sözleşmenin öznesi de olmayacaktır. Bunun yerine disiplinsel bir birey olacaktır. Ceza adaletinin eski rejimdeki en uç noktası kral katilinin sonsuza kadar parçalanmasıydı. En güçlü iktidarın tam olarak teşbih edilmesinin suçu gerçeği içinde parlak bir şekilde yansıtan en büyük suçlunun üzerinde dışa vurulmasıydı. Bugün ceza sisteminin ideal noktası belirsiz disiplin olacaktır. Sonu olmayan bir sorgulama, titiz ve giderek daha analitik hale gelen bir gözlem içinde, sonsuza kadar sürecek bir soruşturma. Aynı zamanda asla kapanmayan bir dosyanın oluşturması da olacak bir yargılama. Bir incelemenin inatçı merakına dolanmış olacak olan bir cezanın hesaplı yumuşaklığı. Aynı anda hem bulaşılamaz bir ölçüye göre bir sapmanın sürekli ölçülmesi, hem de ona ancak sonsuzda ulaşmaya zorlayan, asimtotik bir hareket olacak olan bir usul. Azap çektirme, Engizisyon tarafından emredilen bir usulü mantıken sona erdirmektedir. Gözlem altına almak, disiplinsel yöntemler ve inceleme usulüye tarafına istila edilmiş olan bir adaletin doğal uzantıları olmaktadırlar. Bölümlere ayrılmış kronolojisi, sorunlu çalışması, gözetim altında tutma ve kaydetme mercileri, yargıcın uzantısı olan ve onun görevlerini artıran, Normalleştirme hocalarıyla hücrelerden oluşan hapishanenin modern cezalandırmanın aracı olmasında şaşılacak bir şey yoktur. Eğer hapishane fabrikalara, okullara, kışlalara benziyorsa ve bunların da hepsi hapishaneye benziyorsa bunda şaşılacak bir yan yoktur. 27. Ayrımın Sonu Sayfa 331